Kazaklar Lev Nikolayevich Tolstoy Seslendiren Sülbiye Güvenç Memmedova Moskova'da bütün sesler susmuştu. Kış ayazının hakim olduğu sokakta, arada bir uzaktan gelen tekerlek gıcırtısı duyuluyordu. Evlerin ışıkları sönmüştü. Sokak fenerleri bile artık yanmıyordu. Kiliselerden sabahın habercisi olan çan sesleri, Uyuyan kentin üzerinde dalgalanıyordu. Sokaklarda kimse yoktu. Ara sıra gece çalışan ve müşteri bekleyen arabacılardan biri uyukluyor. Yerdeki karla kumları birbirine katarak incecik şeritler halinde izler bırakıp bir köşeden öbürüne geçiyordu. Kilisede ise altın renkli küllüklere gelişi güzel dikilmiş mumlar yanıyor. Alttaki metalin üzerinde yansımalar yaparak çevreyi kırmızı bir ışık yayıyordu. Çalışan insanlar uzun bir kış gecesinin sabahında işlerine gitmek üzere yola düşmüşlerdi. Oysa beyler için gece daha sona ermemişti. O saate kadar kapanmış olması gereken şövalye gazinosunun kapalı kepenklerinin arkasından o saate kadar açık olması yasak olduğu halde hala ışık sızıyordu. Kapının önünde neredeyse birbirine çarpacak kadar yakın sıralanmış bir kupa arabası ve bir kızak, Ardarda duruyordu. Troika da postayı almak için oradaydı. Paltosuna sıkıca sarılmış, soğuktan adeta büzülmüş olan kapıcı sanki binanın diğer köşesine saklanmış gibiydi. Garson holde oturuyordu ve yorgunluktan yüzü çökmüştü. Böyle sabaha kadar boş boş ne konuşurlar bilmem ki diye düşünüyordu. Bunlar da hep benim nöbetçi olduğum geceye denk gelir. Üç genç adam yandaki küçük aydınlık odada yemeklerini yiyor ve sohbet ediyordu. Sesleri odanın dışına taşıyordu. Oturdukları masada akşam yemeği kalıntıları ve boşalmış şarap şişeleri bulunuyordu. İçlerinden biri kısa boylu, zayıf ve çirkin ama temiz yüzlü bir gençti. Oturduğu yerden yola çıkmak üzere olan arkadaşına yorgun ama sevgi dolu gözlerle bakıyordu. Diğeri uzun boyluydu. Boşalmış şarap şişeleriyle dolu masanın yanında uzanmış, saatinin kurgusu ile oynuyordu. Üzerinde yeni kısa bir kürk olan üçüncüsü, odanın içinde bir aşağı, bir yukarı dolanıyor, tertemiz tırnaklı, kalın, güçlü parmaklarını şıklatıyor, bir taraftan da nedense kendi kendine gülümsüyordu. Gözlerinde ve yüzünde bir ışık vardı. Heyecanla elini kolunu sallayarak bir şeyler söylüyordu. Ancak halinden bir türlü o anda duyduklarını dile getirecek sözcükleri bulamadığı anlaşılıyordu. Aklına gelenleri de çok yetersiz buluyor, sürekli gülümsüyordu. Yola çıkmaya hazırlanan genç adam, şimdi artık istediğim gibi konuşabilirim diyordu. Amacım kendimi temize çıkarmak değil ama hiç değilse kendini benim yerime koyarak beni anlamaya çalışmanı istiyorum. Bu işe bazı değersiz insanların baktıkları gibi bakmanı istemiyorum kendisine sevgiyle bakan arkadaşına döndü. Örneğin, sana göre ben, o kadına karşı suçluyum, değil mi? Kısa boylu çirkin genç adam, ''Evet, böyle düşünüyorum.'' dedi. Bunu söylerken, sanki gözlerindeki o yorgun ve sevgi dolu ifade, daha da derinleşmişti. Gitmeye hazırlanan genç adam, ''Bunu söylemenin nedenini çok iyi biliyorum.'' diye cevap verdi. ''Sence sevilmek de sevmek kadar büyük bir mutluluktur.'' İnsan bu mutluluğa bir defa erişti mi artık ömrünün sonuna kadar onunla yetinmeli. Kısa boylu çirkin genç gözlerini kırpıştırarak, ''Evet, bu insana fazlasıyla yeter kardeşim. İnsan bundan başka ne isteyebilir ki?'' dedi. Yola çıkmaya hazırlanan genç. ''İyi ama neden insan kendisi sevmemeli?'' diye sordu. Düşünceli bir şekilde ona, arkadaşına acıyormuş gibi bir tavırla baktı. İnsan neden sevmesin? Eğer insan sevmezse, hayır, sevmeden sevilmek bir felakettir. Üstelik bir de suçluluk duygusu varsa, karşısındakine bir şey veremediğini, veremeyeceğini hissediyorsa, aman tanrım, bu öyle bir iş ki, bunu elini sallayarak söylemişti. Her şey çok mantıklı olsa bari, hayır, her şey tam tersine, asla hiçbir şey istediğin gibi olmaz.'' Kadar neyse o olur. Bak, şu anda o duyguları başkasından çalmışım gibi bir izlenime kapılıyorum. Bunu sen de biliyorsun, inkar etme. Böyle düşünmen gerektiğine inanmalısın. Bugüne kadar yaptığım bütün budalaca ya da alçakça işler içinde, ki hayatım boyunca böyle pek çok şey yaptım, bu iş bende hiç suçluluk duygusu uyandırmadı. Daha doğrusu bu pişman olmadığım davranışlarımdan biridir. Bu ilişkinin başından sonuna kadar ne kendime ne de ona hiç yalan söylemedim. Sonunda aşık olduğumu düşünmüştüm. Bir süre sonra bunun bir yanılgı olduğunu, farkında olmadan kendimi aldattığımı, bir insanın bir başkasını bu şekilde sevemeyeceğini anladım. Ve artık bu işi sürdüremeyeceğime karar verdim. O ise devam etti. Elimden bir şey gelmiyordu. Şimdi suç bende mi? Ne yapsaydım yani? Arkadaşı uykusunun açılması için bir pro yaktı. ''Elbette şu anda her şey bitti ve yapabileceğim bir şey yok. Ancak sana söylemek istediğim bir şey daha var. Sen sevda nedir, aşk nedir hiç bilmiyorsun. Çünkü sen henüz aşık olmadın.'' Kısa kürk paltolu genç başına ellerinin arasına aldı ve arkadaşlarına bir şey söylemek istedi. Fakat düşüncelerini söylemeyi bir türlü beceremedi. Çünkü bunları anlatmak için uygun kelimeleri bulamıyordu. Evet aşık olmadım, söylediklerin doğru, ben hiç sevmedim. Ama artık bu duyguyu tatmak istiyorum. Bu içimde öyle büyük bir arzu ki, hayatta bundan daha güçlü bir duygu olabileceğini sanmıyorum. Gerçekten böyle bir aşk olabilir mi? Çoğu zaman her macerada eksik kalan bir şeyler vardır. Başka ne söyleyebilirim? Hayatımı altüst ettim. Şimdi ise her şeyin sonu geldi. Bu konuda haklısın. Benim için yepyeni bir hayatın başladığını hissediyorum. Divana uzanmış, saatin kurgusuyla oynamakta olan genç, sen başlayacak olan bu yeni hayatını da gene karma karışık bir hale getirirsin dedi. Yola çıkacak olan genç bu sözleri duymadı. Gideceğim için bir yandan üzülüyorum, bir yandan seviniyorum dedi. Neden üzüldüğümü ben de bilmiyorum. Sonra sadece kendisini anlatmaya başladı. Söylediklerinin başkalarının ilgisini çekmediğini fark etmiyordu. İnsan, ruhunun derinliklerinden taşan bir coşku yaşadığı anlarda her zamankinden daha bencil olur. Böyle zamanlarda dünyada kendisinden daha dikkat çekici, daha güzel hiçbir şey yokmuş gibi hisseder. İçeri genç bir hizmet eri girdi. Üstünde kürk vardı ve başına da bir atkı sarmıştı. Dmitri Andriyevich, arabacı sizi daha fazla beklemek istemiyor, dedi. Şu anda saat 4 ve atlar saat 12'den beri dinlenmedi. Dmitri Andriyevich, vanyuşasına baktı, başını atkıyla sarmış, ayaklarında keçe çizmeler olan ve gözlerinde uyku akan genç adamın sesinde, söz konusu yeni hayatın, kendisini bekleyen o başka bir hayatın sesini duyar gibi olmuştu. Bu, sürekli bir şeylerin yokluğunu hissettiği, ve hep çalışması gereken çok hareketli bir hayat olacaktı. Parmaklarıyla kürkünün kancalarının hepsinin iliklenip iliklenmediğini kontrol ederek ''Gerçekten de geç oldu. Hadi hoşça kal.'' dedi. Sonra arabacıya bir vodka parası daha vermesini söyleyenlere aldırmadan kalpağını giydi. Odanın ortasında durdu. Arkadaşlarıyla önce iki kez öpüştü. Sonra birbirleriyle üçüncü kez tekrar öpüştüler. Kürklü kısa palto giymiş olan genç adam, masanın üzerindeki kadehteki içkiyi alarak bir dikişte bitirdi ve kısa boylu çirkin gencin elini tuttu, yüzü kızarmıştı. Sonucu ne olursa olsun söyleyeceğim. Seninle açık konuşmalıyım. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü seni severim. Onu seviyorsun değil mi? Bunu hep düşünmüşümdür. Seviyorsun değil mi? Arkadaşı gülümseyerek ve daha yumuşak bir tavırla Evet bu doğru dedi. Belki de. Garson son konuşulanları duymuştu ve bu adamların neden böyle hep aynı şeyleri söylediklerini düşünüyordu. Uykulu bir sesle, efendim emir verildi, artık mumları söndürmek zorundayız dedi. Hesabı kimin adına yazmama emredersiniz? Sizin adınıza mı efendim? Aslında hesabı kimin ödeyeceğini gayet iyi biliyordu. Bu nedenle hemen uzun boylu gence doğru dönmüştü. Uzun boylu genç, ''Evet, benim adıma.'' dedi. ''Ne kadar?'' ''26 ruble.'' Sonra uzun boylu genç bir an için durdu. Hiçbir şey söylemeden hesabı pusulasını cebine koydu. Diğer iki arkadaşı ise bambaşka duygular içindeydiler. Yumuşak bakışlı, kısa boylu çirkin genç, ''Hoşça kal, iyi yolculuklar diliyorum. Sen çok iyi bir insansın.'' diyordu. İkisinin de gözleri dolmuştu. Birlikte dış kapıya doğru yürüdüler. Gidecek olan genç adam, utangaç bir tavırla aniden uzun boylu arkadaşına döndü. ''Ah, özür dilerim.'' dedi. ''Şövalyedeki hesabı halleder misin lütfen? Sonra bana mektupla bildirirsin.'' Eldivenini giymekte olan uzun boylu genç, ''Elbette, elbette yazarım.'' dedi. Sonra hep beraber dışarı çıktılar ve birdenbire ''Senin yerinde olmayı öyle çok isterdim ki.'' dedi. Yola çıkacak olan genç kıza bindi. Kürküne sıkı sıkı sarıldı. Hadi sen de gel istersen diyerek kendisine özendiğini söyleyen gence yer vermek istiyormuş gibi kızakta oturduğu yerden kayarak yana çekildi. Ama bunu söylerken sesi titriyordu. Onu uğurlayan genç, hoşçakal Mitya, Tanrı yardımcın olsun dedi. O anda istediği tek şey yanında kalan gencin bir an önce oradan gitmesiydi. Çünkü düşüncelerini söylemek istediği şeyleri bir türlü dile getiremiyordu. Bir süre sessizlik hakim oldu. Sonra biri tekrar hoşçakal dedi. Bir diğeri de hadi hoşçakal yolun açık olsun diye seslendi. Arabacı hayvanı kırbaçladı. Genç adamı uğurlayan arkadaşlarından biri Elizar arabayı getir diye seslendi. Arabacılar ve faytonu süren adam yerlerinden kımıldadılar. Dudaklarını şapırdatarak dizginleri çektiler. Soğuktan donmuş gibi görünen fayton, karın üzerinde gıcırdayarak hareket etti. Yolcuları uğurlamaya gelenlerden biri. Olenin çok iyi bir çocuktur, dedi. Ancak yedek subay olarak Kafkasya'ya gitmenin ne anlamı var? Doğrusu ben asla oraya gitmezdim. Yarın öğle yemeğinde kulüpte olacaksın değil mi? Evet. Arkadaşlarını yolcu eden genç adamlardan her biri, başka bir yola saptı. Kızakla yola çıkmış olan genç ise sanki sırtındaki kürk palto fazla geliyormuş gibi sıcaktan bunalıyordu. Kızakın içinde yere oturmuş, paltosunun önünü de açmıştı. Genç adamın eşyalarıyla yüklü büyük troika, karanlık bir sokaktan geçip, karanlıkta zor seçilen evlerin önünden başka bir sokağa saptı. Olenin bu sokaklardan, Sadece çok uzaklara giden insanların geçtiğini düşünüyordu. Bütün çevre öyle karanlık, öyle sessiz ve sıkıntılıydı ki, ruhuysa anılarla, sevgilerle ve pişmanlıklarla doluydu. Gözlerine dolan yaşlardan hüzünle karışık bir zevk kalıyordu. Ölenin, onları çok seviyorum. Çok iyi insanlar. Ne kadar iyiler diye durmadan tekrarlıyor, gözleri doluyor ve ağlamak istiyordu. Neden ağlamak istiyordu? Bu ihtiyacı neden hissediyordu? O sevdiği iyi insanlar kimlerdi? Kimi bu kadar çok seviyordu? Buna bir türlü karar veremiyordu. Arada sırada gözlerini evlerden birinin penceresine dikip içeri bakıyor. O evin neden böyle tuhaf bir şekilde yapılmış olduğunu hayret ediyordu. Bazen de kendisinden çok yabancı, Hatta hiç tanımadığı bir adam olan arabacı Vanyushan'ın ona neden bu kadar yakın olduğuna, neredeyse dolmuş koşumlarını gererek ilerleyen atların her adımında neden tıpkı kendisi gibi sarsılıp sallandıklarına şaşırıp kalıyordu. Güzel insanlar, onları seviyorum diye tekrarlayıp duruyordu. Bir ara çok ilginç nasıl oluyor olağanüstü diye söylendi. Sonra da bunları neden söylediğini anlamaya çalışarak galiba sarhoş oldum diye düşündü. İşin aslına bakılırsa, payına iki şişe şarap düşmüştü ama Olen’ini bu kadar çok etkileyen şey sadece şarap değildi. Yolculuğuna uğurlanmadan biraz önce, sanki dudaklarından rastgele dökülmüş gibi utançla söylenen. kendisine candan bir dostun ifadesiymiş gibi görünen o içten sözleri anımsıyordu. Yaş dolu gözleri, sıkılan elleri, bakışları, Sessizlikleri sonra da artık kıza binerken ona ''Hoşça kal Mitya'' diyen arkadaşının sesini anımsıyordu. Kendisinin de düşüncelerini büyük bir açık yüreklilikle söylediğini anımsıyordu. Bütün bunlar onun için duygusal bir anlam taşıyordu. Yolculuğa çıkmadan önce sadece dostları, akrabaları değil aynı zamanda kendisine karşı pek ilgili olmayanlar ona pek de öyle cana yakın görünmeyenler Hatta kötü niyetli olduğuna inandıkları bile sanki aralarında anlaşmış gibi ona karşı hoşgörülü olmaya, daha çok sevmeye çabalıyor gibi görünüyorlardı. Sanki günah çıkarmaya ya da ölüme giden birine yapıldığı gibi Kafkasya'dan sağ dönemeyebilirim diye düşündü. Bu düşünceyle arkadaşlarını aklından geçirirken kim olduğunu anlayamadığı meçhul birini daha seviyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Kendisine de acıyordu. Ama ruhunda dalgalanmalara yol açan, duygularını anlamsız sözlerle aniden ve kendiliğinden ortaya döken, aynı zamanda onu bu derecede yumuşatan şey, ne arkadaşlarına duyduğu sevgi, ne de herhangi bir kadına karşı hissettiği aşktı. Çünkü o güne kadar hiçbir kadına aşık olmamıştı. Onu böyle ağlatan, birbiriyle hiçbir ilgisi bulunmayan ve saçma sözler söylemeyi sürükleyen şey, Kendine karşı duyduğu umut dolu sıcak bir sevgiydi. İyi olan her şeye karşı ruhunda aniden katıksız bir sevgi doğmuştu. Sanki o anda ruhunda yalnızca güzel duygulara yer vardı. Olenin herhangi bir yüksekokuldan mezun değildi. Hiçbir yerde çalışmamıştı ve sadece bir kuruluşta kaydı vardı. Servetinin yarısını har vurup harman savurmuştu. 24 yaşına geldiği halde kendisine hala bir meslek seçememiş, hayatı boyunca da hiçbir iş deneyimi olmamıştı. Aslına bakılırsa Moskova'nın kibar çevrelerinde sadece genç bir adam olarak söz edilen herhangi biriydi. Daha 18 yaşındayken oldukça özgür bir hayata kavuşmuştu. 1840 yıllarında genç yaşta annesini ve babasını kaybetmişti. O da... Servet sahibi diğer genç Rus delikanlıları kadar özgürdü. Maddi veya manevi hiçbir bağı yoktu. Canının istediği her şeyi yapabilirdi. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Onu bağlayan hiçbir şey yoktu. Hayattan hiçbir beklentisi de yoktu. Ne ailesi, ne vatanı, ne de inancı vardı. İnancı olmadığı gibi hiçbir şeye karşı saygı da duymuyordu. Ama hiçbir şeyi tamamlamamasına rağmen kötümser, sürekli canı sıkılan, bu kalalık eden bir genç de değildi. Ama bir maceradan diğerine koşuyordu. Dünyada aşk diye hiçbir şeyin olmadığına karar vermişti. Buna rağmen karşısına genç ve güzel bir kadın çıktığında da adeta içi titrardı. Onun için şöhret ve ünvan hiçbir anlam taşımıyordu. Ama baloda Prens Sergei yanına yaklaşıp da ona bir iki tatlı söz ettiğinde elinde olmadan mutluluk duyuyordu. Üstelik maceraya atılmaktan da geri kalmıyordu. Ama bu maceraları ona ayak bağı olmadığı sürece yaşıyor ve gönlünü eğlendiriyordu. Ara sıra herhangi bir amaç edindiği zaman zorlukların ortaya çıktığını seziyordu. Bunlarla uğraşırken hayatla boğuşmak gibi adi bir zorluğun yaklaştığını hissetmeye başlıyor, eski özgürlüğüne kavuşmak için, o kapıldığı duygudan içinden gelen bir sezgiyle kopup ayrılıyor ve hemen onu terk ediyordu. Hayatında her şeyi bu şekilde başlıyordu. İş yaşamına, bir aile kurmaya, bir zamanlar uğraşmayı çok istediği müziğe, hatta hiç inanmadığı o aşka bile böyle başlıyordu. İnsana yaşamında ancak bir kere kısmet olan, ancak gençlikle sahip olunabilen gücü, nereye, sanata mı, bilime mi, bir kadının aşkına mı, yoksa pratik bir çalışmaya mı harcamak gerektiğini uzun uzun düşünürdü. Söz konusu bu güç, zekadan, duygudan ileri gelen bir güç değildi. İnsanın hayatta sadece bir kez hissedebileceği bir gözü peklikti. Bu öyle bir güçtü ki, insana hem kendini hem de dünyayı istediği gibi değiştirip yönlendirebileceği, onu keyfince yönetebileceği gibi bir duygu veriyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı insanlar bu duyguyu hiç yaşamazlar. Bunlar daha erken yaşlarda karşılarına ilk çıkan şeyin egemenliğini kendilerini bırakıp hayatlarının sonuna kadar bu boyunduruk altında çalışıp didinirler. Olen'in kendisinde bu her şeyi yapabileceği duygusunu veren gençlik tanrısının gücünü öyle derinden duyuyordu ki sanki bütün varlığı bir anda bir tek istek, bir tek düşünce haline gelebilirdi. Kendisinde içinden gelen her şeyi yapabilecek, durup dururken nedenini, niçinini düşünmeden kendisini dipsiz bir uçurumdan aşağı atabilecek bir cesaret buluyordu. Geçmişte yaptığı yanlışların farkına Moskova'dan ayrılırken varmıştı. Birden kendi kendine, onların hepsi birer hataydı, kendiliğinden olup bitmiş, önemi olmayan şeylerdi, eskiden doğru dürüst yaşamak gibi bir niyetim yoktu. Şimdi Moskova'dan ayrılışımla birlikte önümde başlayacak yepyeni bir hayat var. Bu hayatta artık öyle yanlışlıklara yara olmayacak. İçimde pişmanlıklar uyanmayacak. Sanırım sadece mutlu şeyler olacak diye düşünürken gençliğinden ileri gelen neşeli duygular içindeydi. Uzun bir yolculuğa çıkan bir insanın ilk iki, üç istasyona kadar hayalinde hep ayrıldığı yerler yer alır. Daha sonra birdenbire yolda geçirilen bir gecenin sabahında düşünceleri gideceği yere odaklanır. Artık gideceği yerle ilgili hayaller kurmaya başlar. Olen'in de durumu böyleydi. Şehir geride kalıp da çevredeki karla kaplı tarlalara şöyle bir baktıktan sonra bu sonsuzmuş gibi görünen topraklarda kendi kendiyle baş başa kalışından dolayı sevinç duydu. Kürküne sıkıca sarındı. Tekrar kızağın içine uzanarak sakin bir uykuya daldı. Arkadaşlarıyla aralarında geçen vedalaşma töreni ona çok dokunmuştu. Bunun etkisiyle hayalinde Moskova'da geçirmiş olduğu son kış canlandı. Geçmişte yaşanmış bazı olaylar, zihninden geçen belli belirsiz düşünceler, değişik seslerle de karışmış olarak gözlerinin önünden geçmeye başlamıştı. Kendisini uğurlayan arkadaşlarını, Konuşmalarında sözü geçen genç kıza karşı olan duygularını anımsadı. Bu zengin bir genç kızdı. Olen'in, nasıl oldu da bu çocuk, kızın gönlünün bende olduğunu bildiği halde yine de onu sevebildi diye düşünüyordu. Aklında yerli yersiz pek çok kuşkular uyanıyordu. İnsanlar öyle güzel beraberlikler yaşıyorlar ki, diye söylendi. Hemen sonra da kafasında bir soru belirdi. Neden ben bugüne kadar gerçek aşkı hiç yaşamadım? Herkes bana henüz hiç aşık olmadığımı söylüyor. Yoksa ben yabani, özürlü bir insan mıyım? Yaşamış olduğu bütün gönül maceraları aklından geçmeye başladı. Sosyal hayata adımını attığı ilk sıralarda tanıdığı bir arkadaşının kız kardeşini anımsadı. Onun nakış işleyen ince parmaklarını, narin güzel yüzünü ve bir abajurun ışığı altında masa başında geçirdiği geceleri Sonu gelmeyen saçma konuşmalarını, ikisinin de yaşadıkları utangaçlığı, çekingenliği, havadaki bu gerginlikle birlikte içinde uyanan öfkeyi düşündü. Sanki içinde bir ses ona durmadan, hayır sevgi bu değil, bu değil diyordu. Bunun gerçekten de sevgi olmadığını sonradan anlamıştı. Sonra o güzel D ile Baloda yaptığı mazurkayı anımsadı. O gece ne kadar da mutluydum çünkü aşıktım. Ama ertesi sabah uyandığım zaman kalbimde bu aşkı hissedemeyince ne kadar üzülmüştüm diye düşündü. Aşk denilen şey aniden karşıma çıkıp beni esir almıyor. Dünyada aşk diye bir şey yok ki gelsin. Hem bana, hem Dubrovni'ne, hem de başkana yıldızları çok sevdiğinden söz eden komşu kadında aradığım değildi. Şimdi de köyde çiftliğinde uğraştığı işler gözünün önünden geçiyordu. O sıralarda da kendisini mutlu edecek herhangi bir şey bulamıyordu. Uzun bir süre gidişimle ilgili konuşup duracaklar diye düşünüyordu. Ama bu konuda konuşacak olanlar kimlerdi? Bununla ilgili bir fikri yoktu. Daha sonra aklına gelen bir şey, elinde olmadan yüzünü buruşturmasına neden oldu. Dudaklarından anlaşılmaz bazı sözler döküldü. Terzisi Monsieur Capel ona 678 rublelik borcunu anımsamıştı. Terziye bir yıl daha beklemesi için nasıl rica ettiğini, ne diller döktüğünü, Terzi'nin yüzünde beliren şaşkınlıkla karışık, kadere boyun eğdiğini gösteren ifadeyi anımsamıştı. Gözlerini kısarak dayanılmaz şekilde canını sıkan bu düşüncelerden kurtulmaya çalıştı. Aman Tanrım, aman Tanrım diye söylendi. Sonra arkadaşlarıyla vedalaşırken konuştukları genç kızı düşünerek kendi kendine "Ne olursa olsun o kız beni her şeye rağmen seviyor." dedi. "Evet, onunla evlenip bir yuva kurmuş olsaydım kimseye borcum olmayacaktı. Oysa şimdi Vasiliyev'e borcum var." Kulüpte Vasiliyev'le kumar oynadığı son geceyi anımsadı. Kulüpte o genç kızla buluştuktan sonra tekrar oraya dönmüştü. Vasiliyev'e onur kırıcı bir biçimde Birkaç el daha oynamayı teklif etmiş ama o bunu soğuk bir şekilde reddetmişti. Bir yıl boyunca paramı harcamam ve biriktiririm. Borcumun hepsini öderim. Daha sonra da Tanrı yardım eder diye söylendi. Kendisine duyduğu güvene rağmen yine de geride bıraktığı borçlarını saymaktan, onları ne zaman ödeyebileceğini düşünmekten kendini alamadı. Şövalyeden başka moralede borcum var diye düşünüyordu. Birden bu kadar çok borca girdiği o geceyi yeniden yaşar gibi oldu. Çingenelerle içki içerek eğlendikleri bir geceydi. Geceyi hazırlayanlar Petersburg'dan dövmüş olan Yaver Şaşka Bey, paşanın yağ verip prens de o her halinden önemli biri olduğu anlaşılan yaşlı adamdı. O beyefendilerin hepsi herkese acaba neden bu kadar yüksekten bakıyorlardı diye düşündü. Bir araya gelerek Özel bir grup kurmak ve başkalarının da bu gruba katılmayı büyük bir onur sayacaklarını düşünme hakkına nereden sahip oluyorlar? Kendileri yaver olduklarında mı bütün bunlar. Öylesine saçma şeyler ki, başkalarını bu kadar budala, aşağılık sanmaları korkunç şey. Yine de ben, onlara kendileriyle hiçbir şekilde yakınlık kurmaya istekli olmadığımı anlattım. Ancak sanıyorum, Müdür Andre'yi benim Saşka Bey gibi albay rütbesindeki bir yaverle, bir beyefendiyle çok samimi olduğumu görmek oldukça şaşırtmış olmalı. Üstelik kimse o gece benim kadar çok içmedi. Çingenelere yeni bir şarkı öğrettim. Herkes o şarkıyı dinledi. Belki bir sürü saçmalık da yaptım ama ne de olsa gene de çok iyi bir gencim ben. Üçüncü mola yerine ulaştıklarında sabah olmuştu. Olenin çay içti. Vanyuşa ile birlikte denkleri, bavulları düzene soktular. Sonra yerleştirilen eşyaların arasına ağır başlı bir havayla oturdu. Üzerindeki paranın miktarını, paraları koyduğu yeri, yolları gösteren krokinin makbuzlarını, kısaca her şeyin yerini nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Her şeyi oldukça pratik bir şekilde yerleştirdiği düşüncesiyle birden neşelendi. O sırada uzun yol ona sadece uzun bir gezinti olarak göründü. O gün, sabahtan öğleden sonraya kadar, Sürekli hesap yaptı. Kaç fersah yol gitmişlerdi? Sonraki mola yerine kaç fersah kalmıştı? Bundan sonra ilk ulaşacakları kente, öğle yemeğine, çay saatine, Stavropol'a kaç fersah vardı? Kat ettikleri mesafe, yolun tamamının kaçta kaçıydı? Uzun süre bunları hesap edip durdu. Ne kadar parası olduğunu, yol masrafını çıkardıktan sonra elinde kaç para kalacağını, borçlarının tamamını ödemek için ne kadar para kazanması gerektiğini ve ayda maaşının kaçta kaçını harcayabileceğini de tek tek hesapladı. Çay içtikten sonra akşama doğru yapmış olduğu hesaba göre, Stavropol'a kadar olan mesafenin yolun tamamının 11'de 7'si kadar olduğunu, borçlarının hepsini 7 ay boyunca maaşının bir kısmını biriktirmek koşuluyla ödeyebileceğini, bu borçların miktarının gelirinin 8'de 1'i kadar olduğunu ortaya çıkardı. Sakinleşti ve paltosuna sarındıktan sonra kızığın dibine kayıp yeniden uykuya daldı. Şimdi artık tek düşündüğü şey sadece geleceği ve Kafkasya'da karşılaşacağı olaylardı. Geleceği düşündüğü zaman belleğinde Çerkes kızları, Amalatbekler, dağlar, derin uçurumlar, ürkütücü çağlayanlar türlü tehlikeler canlanıyordu. Bütün bu hayaller onun için henüz net değildi ama kazanacağı ün, karşılaşacağı ölüm tehlikeleri belleğinde canlandırdığı bu günlerin çekici, hoş tarafıydı. Bazen hayalinde dağda yaşayan birçok insanı yönetimi altına alıyor, herkesi kendine hayran bırakan bir cesaretle düşmanları öldürüyordu. Arada bir de kendisini dağlarda yaşayan bu insanlardan biri olarak görüyor bu dağlılarla birlikte özgürlüklerine kavuşmak için Ruslara karşı isyan ettiğini düşünüyordu. Hayalinde canlanan sahnelerde rol alan kahramanlar Moskova'da bıraktığı eski arkadaşlarıydı. Saşka B. Ya Ruslarla beraber ya da dağlılarla işbirliği yaparak ona karşı savaşıyordu. Hatta Terzi Mösyö Kapel bile bu hayallere karışıyor, zafer kazananların onuruna yapılan şenliklere katılıyordu. Bu arada aklından Eskiden kendisini küçük düşürmüş olaylar, zaafları, yanlış davranışları da geçiyordu. Yalnız bunları hatırlamak artık ona sadece tat veriyordu. O, sarp ve dik dağların, çağlayanların, Çerkes kızlarının, tehlikelerin arasında artık bu tür hatalara yer olamayacağı açıktı. İşte bütün suçlarını kendi kendine itiraf etmişti. Artık bu işi kapatabilirdi. Genç adamın geleceğe ait düşüncelerinde daima yer alan kutsal bir hayal daha vardı. Bir kadın hayali. O da hep orada, dağların arasındaydı. Köle bir Çerkes kızı. Bu fidan gibi boylu, ince belli, örgülü uzun saçlı, uysal ve yumuşak, derin bakışlı genç bir kadındı. Hayalinde dağların arasında ıssız bir yerde, bir köy evinin eşiğinde onun kendisini beklediğini görür gibi oluyordu. Kendisinin ise zafer kazanmış, yorgun argın, toz toprağı ve kana bulanmış bir biçimde genç kadının yanına döndüğünü düşünüyordu. Hayalinde onun tatlı sesi ve öpücükleri, güzel omuzları, her şeyiyle kendisine olan bağlılığı canlanıyordu. Olağanüstü güzeldi ama şanssız bir kadındı. Üstelik kaba, vahşi bir varlıktı. Uzun kış gecelerinde onu eğitmeye çalıştığını düşünüyordu. Hayalindeki kadın oldukça zeki, anlayışlı ve yetenekliydi. Bundan dolayı en önemli ve gerekli şeyleri çabucak öğreniyordu. Neden olmasın? Üstelik yabancı dilleri bile çok rahat öğrenebilir. Fransız edebiyatına ait yapıtları okuyabilir. Onları anlayabilirdi. Örneğin Notre Dame de Paris kesinlikle çok hoşuna gidecekti. Fransızca da konuşabilirdi. Bir konuk odasında yüksek sosyetedeki bir kadından çok daha fazla, üstelik doğuştan sahip olduğu bir asalet sergileyebilirdi. Oldukça alçak gönüllü bir tavırla, gür ve tutkulu bir sesle şarkı bile söyleyebilirdi. Olenin bunları düşününce, amma da saçmalıyorum diye söylenmekten kendini alamadı. O sırada başka bir mola yerine varmışlardı. Şimdi onun kızaktan inip başka bir kızağa binmesi, arabacılara da vodka parası vermesi gerekiyordu. Yola çıkınca o saçma bulduğu hayaller yine belleğinde canlanmaya başladı. Yine Çerkez kızlarını, Rusya'ya dönüşünü, kendisine yaverlik teklif edildiğini, çok güzel bir Çerkez kızıyla evlendiğini görür gibi oluyordu. Kendi kendine ne olursa olsun dünyada aşk diye bir şey yok. Hem şan şeref de ne demek oluyormuş. Saçma diye söyleniyordu. Ya o 678 rublelik borç ne olacak? Bir bölgeyi savaşarak ele geçirdim diyelim. Bu bölgede de bana hayatımın sonuna kadar harcamakla tüketemeyeceğim büyük bir servet kazandırmış olsun. O zaman ne yaparım? Kuşkusuz böyle bir serveti tek başıma harcamam doğru olmaz. Bu serveti başkalarıyla paylaşmalıyım. Ama kime ne kadar vermeli? Önce 678 rubleyi kesin kapele vermeliyim. Geri kalan için de sonra bir çözüm yolu düşünürüm. Bütün bu hayaller yavaş yavaş silikleşiyor, giderek gölgeleniyor, düşünceleri bulanıklaşıyor. Genç adamın daldığı derin uykusunu sadece arada bir duyulan Vanyusha'nın sesiyle kızının aniden durması bozuyordu. O zaman uykulu uykulu, ne olduğunu pek anlayamadan ilk mola yerinde başka bir kıza biniyor, daha uzaklara doğru yeniden yola koyuluyordu. Aynı şeyler bir sonraki gün yeniden başlıyordu. Yine mola yerleri, yine içilen çaylar, yine durmadan koşan atlar, yine vanyuşa ile aralarında geçen kısa konuşmalar, yine belli belirsiz hayaller. Geceleri hafif şekerlemeler, sonra da gece iyice bastırınca yorgunluğun verdiği derin, zinde ve sağlıklı uyku. Olenin, Rusya'nın merkezinden uzaklaştıkça anılarının da kendisini bıraktığını hissediyor ve Kafkasya'ya yaklaştıkça duyduğu rahatlık daha da artıyordu. Arada bir oraya gittikten sonra bir daha geri dönmesem, yeniden insanların arasına karışmasam diye düşünüyordu. Ama burada gördüklerim insan değil ki, bunlardan hiçbiri beni tanımıyor, hiçbir zaman Moskova'ya gidip geçmişimi öğrenemezler. Orada bulunanların da burada bu insanların arasında yaşadıklarımı öğrenmeleri mümkün değil. Yolculuk boyunca karşılaştığı bu kaba yaratıkların arasından geçerken Moskova'daki dostlarıyla bu insanları asla aynı seviyede tutamadığını anladı. Hatta insandan bile saymadığı bu kişilerin arasındayken o zamana kadar hiç bilmediği bir özgürlük duygusu yaşıyordu. İnsanlar kabalaştıkça ve içinde uygarlık belirtileri azaldıkça Olen'in kendisini daha özgür, daha rahat hissediyordu. Genç adamı İçinden geçmek zorunda olduğu Stavropol kenti hayal kırıklığına uğrattı. Binalardaki ilanlar, Fransızca yazılmış tabelalar, faytonlardaki kibar hanımlar, kentin meydanında duran kupa arabaları, pelerinli paltosu ve başında şapkasıyla bir beyefendinin bulvardan geçerken başını çevirip kızaktakilere dikkatle bakması ona üzüntü vermişti. Belki de bunların arasında benim arkadaşlarımı tanıyan birileri vardır diye düşündü ve sonra aklına yine kulüp, terzi, iskambil oyunları, ışıklı salonlar geldi. Stavropol'dan sonra her şey yolunda gitmeye başladı. Çevrede vahşi, kaba, savaşı çağrıştıran sert ama buna rağmen olağanüstü bir güzellik vardı. Oleni'nin neşesi gittikçe artıyordu. Karşılaştığı arabaların sürücüleri hep kazaktı. Hepsi de ona oldukça basit görünüyordu. Bunlarla kimin hangi rütbeye sahip, hangi sınıfa ait olduğunu düşünmek zorunda kalmadan rahatça şakalaşabilirdi, sohbet edebilirdi. alabilirdi. Bunların hepsi insan soyundandı. O sırada bütün insanlık Oleni'nin içinde bilincinin derinliklerinden gelen bir sevgi uyandırıyordu. Herkes ona karşı oldukça iyi davranıyordu. Doğum birliklerinin bulunduğu bölgeye geldikleri sırada kızaktan inip basit bir arabaya binmişlerdi. Stavropol'u geçtikten sonra ise havanın sıcaklığı artmaya başlamıştı. Bu nedenle Olenin sırtındaki kürklü paltoyu çıkarma gereksinimi duymuştu. Birden beklenmeyen bir bahar gelmişti. Olenin'e oldukça neşeli görünen bir bahar. Artık Kazak köylerinden kimsenin geceleri dışarı çıkmasına izin verilmiyor ve gece yapılacak yolculukların tehlikeli olduğu söyleniyordu. Vanyusha korkmaya başlamıştı. Her zaman dolu olan tüfeği elinde arabanın önünde duruyor, her an ateş etmeye hazır bekliyordu. Olenin'in neşesi daha da artmıştı. Mola yerlerinden birinde, yolda işlenmiş korkunç bir cinayeti anlatmışlardı. Yolculukları boyunca sık sık silahlı adamlarla karşılaşmaya başlamışlardı. Olenin kendi kendine, ''Demek her şeyin başladığı yer burası.'' diye söylendi. Devamlı söze edilen o karlı tepeleri görmek için sabırsızlanıyordu. Sonra Nogaylı bir arabacı akşama doğru kırbacıyla bulutların altındaki dağları gösterdi. Olenin heyecanla arabacının gösterdiği yere baktı. Hava kapalıydı. Bulutlar dağları yarı yarıya örtmüştü. Olenin kurşunu beyaz, kıvrım kıvrım bazı şekiller fark etmişti. Ancak bütün çabasına rağmen, bu gördüğü beyazlıklarda kendisine o kadar çok anlatılan pek çok kitaptan tanıdığı bu dağlarda hiçbir olağanüstü güzellik bulamadı. O zaman bulutlarla dağların tepelerinin görüntüsü arasında hiçbir fark olmadığını sürekli anlatılan o karlı dağların güzelliğinin de tıpkı Bach'ın müziği gibi bir kadına karşı duyulan büyük aşk gibi bir yalan olduğunu düşündü. O ne Bach'ın müziğine ne de aşka inanıyordu. Bu nedenle Dağları bir an önce görmek isteğinden vazgeçti. Ertesi gün, sabahın erken saatlerinde, kuşetinin üzerinde bir serinlik hissederek uyandı. İlgisiz bir halde sağa sola bakınırken şaşırdı kaldı. Hava oldukça aydınlıktı. Olenin birden yaklaşık 20 adım kadar ötede, daha doğrusu ilk anda ona öyle gelmişti, bembeyaz, oldukça yumuşak hatları olan kocaman kitleler gördü. En tepede incecik bir çizgi, belirgin bir halde dağları daha da yükseklerdeki gökten ayırıyordu. Olenin kendisiyle dağların ve gökyüzü arasındaki uzaklığın ne kadar çok olduğunun farkına vardı. Dağların ne kadar çok yüksek olduğunu anladı. Bu göz alabildiğine yükselen güzelliğin sonsuz derinliğini hissettiğinde birden bunun bir rüya, bir hayal olmasından korktu. Uyanmak için bir silkindi. Dağların yeri yine değişmedi. O dağlar yine karşısındaydı. Bu ne? Bu nedir? diye arabacıya sordu. Noga ile arabacı ilgisiz bir tavırla dağlar dedi. Başka ne olabilir? Vanyusha, ben de uzun süredir onlara bakıyordum dedi. Bu olağanüstü bir güzellik. Evdekileri anlatmaya kalksam inanmazlar. Troika dümdüz yolda hızla kayarak ilerlerken, dağlarda ufukta yeni doğan güneşin ışıkları altında pembeleşmiş, tepeleriyle büyük bir hızla kayıyormuş gibi görünüyordu. Dağlar, Olenini önce çok şaşırtmış, sonra da içinde bir sevinç dalgasına yol açmıştı. Daha önce gördüğü kara tepeli dağlara hiç benzemeyen, doğrudan doğruya steplerden yukarı doğru fışkırmış gibi görünen, birbirlerine zincirleme bağlı, uzaklara doğru koşuyormuş hissi veren karlı tepelere baktıkça, yavaş yavaş bu güzelliği içine sindirmeye, dağın ne demek olduğunun anlamını tam olarak kavramaya başladı. O andan itibaren gördüğü, düşündüğü, hissettiği her şey onda yepyeni, tıpkı o dağlar gibi derin ve yüce bir anlam kazandı. Moskova'ya ilişkin bütün anılar, duyduğu utanç, pişmanlık ile birlikte, Kafkasya'ya ait bütün hayaller de yok olup gitti. Bir daha da hiç aklına gelmedi. İçinden bir ses sanki zafer kazanmış gibi bir tavırla ona, işte her şey şimdi başlıyor demişti. Yol boyunca uzaklarda bir çizgi halinde görünen terek ırmağı, kazak köyleri ve halk artık ona bir şaka değil, gerçekten var olan şeyler gibi görünüyordu. Bir kendisine, bir vanyuşaya bakıyor, yine dağları anımsıyordu. İki atlı kazak işte yan yana gidiyordu. Tüfekleri sırtlarındaki kılıfların içinde durmadan sallanıyor. Atların kurşuğunu, doğru ayakları birbirine karışıyordu. Onların arkasında da yine dağlar görünüyordu. Terek Irmağının diğer kıyısındaki bir avulda bacalardan yükselen dumanlar görünüyordu. Onların arkasında da yine dağlar devam ediyordu. Güneş yükseliyor, kamışların arasında titreyerek akan terek sularında parıltılı yansımalar oluşturuyordu. Onun da gerisinde yine dağlar vardı. Bir kazak kasabasından gelmekte olan bir araba göründü. Yolda kadınlar, güzel genç kadınlar yürüyordu. Onların da gerisinde yine dağlar görünüyordu. Olenin, Bozkır'da abrekler yol kesip haraç alıyorlardır diye aklından geçirdi. Buna rağmen yoluma yine devam ediyorum. Onlardan korkmuyorum. Tüfeğim, gücüm, gençliğim var. Ah yine o dağlar. Terskaya bölgesine ait askeri yol, yan yana sıralanmış köylerin arasından kıvrılarak geçer ve yaklaşık 80 fersah uzunluğundadır. Bu bölgede hem insanlar hem de doğa birbirine benzer. Kazaklarla dağlıların yaşadığı bölgeleri birbirinden ayıran Terekin, her zaman bulanık ve hızlı akan suları burada genişler, durgunlaşır, Irmakın sağ tarafındaki kamışlarla örtülü sığ kıyılara durmadan kurşunuya çalan bir kumu yığar durur. Yüzyıllık meşeleri, kökleri çürümekte olan çınarları, yeni filiz veren fidanlarıyla pek yüksek olmayan sol yakayı ise oyarak daha sert bir hale getirir. Sağ yakada Ruslarla barış içinde yaşayan ama hep huzursuz olan Müslüman köyleri yer almıştı. Sol kıyıda ise ırmaktan yarım fersah ileride, birbirlerine 7-8 fersah arayla sıralanmış Kazak köyleri vardır. Eskiden bu Kazak köylerinin büyük bir çoğunluğu Terek Irmağı'nın hemen kıyısında yer almaktaydı. Her yıl ırmak dağlardan tarafa biraz daha kuzeye doğru çekilerek köylerden uzaklaşmıştı. Bu nedenle şu anda kıyıdan bakıldığında yalnızca gür bir yeşillik içinde eski kent kalıntıları, armut ağaçlarıyla dolu meyve bahçeleri, böğürtlen, Yaban üzümü dallarının kuşattığı kurular göze çarpıyordu. Şimdi o çevrede hiç kimse yaşamıyordu. Kumların üzerinde sadece oraları çok sevmiş, benimsemiş geyiklerin, kurtların, tavşanların, sülünlerin izleri vardı. Kazak köylerinin arasında doğrudan doğruya ormanın içine uzanan, köylerin her birinden bir top atışı mesafede bulunan bir yol geçiyordu. Yol boyunca da Kazakların bulunduğu mevziler sıralanmıştı. Bu mevzilerin arasında yer alan kulelerde de nöbetçiler vardı. Kazaklara ait topraklar yalnızca 100 metre genişliğinde daracık, ormanlık, verimli bir araziden oluşmaktaydı. Bu toprakların kuzeyinde Nogay ya da Mozdok bozkırlarının kumluk arazisi uzanıyor, daha kuzeyde kim bilir nerede Türkmen, Astrahan, Kırgız-Kasay bozkırlarıyla birleşiyordu. Serikin güneyinde büyük Çeçen, Koçalık Hovtepeleri, Kara Dağlar ile adının ne olduğu bilinmeyen bir dağ daha vardı. Onların da gerisinde karlı dağların tepeleri görünüyordu. Sadece uzaktan seyredilen bu tepelere henüz hiç kimse ayak basmamıştı. Bu verimli ormanlık, zengin bitki örtüsüne sahip daracık topraklarda çok eski çağlardan bu yana Starover denilen savaşçı fizikleri düzgün zengin bir Rus halkı yaşıyordu. Bunlara dağlı kazaklar da denilirdi. Starover'ların asaları, çok eski çağlarda Rusya'dan kaçmış, Terek'in diğer yanında Büyük Çeçen denilen ormanlık dağların ilkinde, Çeçenlerin arasında yerleşmişlerdi. Çeçenlerle uzun yıllar bir arada yaşadıkları için, onlarla akrabalık kurmuş, geleneklerini almış ve dağlıların yaşama biçimini benimsemişlerdi. Yalnız, Yine de eski Rusçayı hiç bozmadan tüm saflığıyla kullanmayı sürdürmüş, eski dinlerini de terk etmemişlerdi. Hala kazakların arasında dolaşan bir söylentiye göre bir zamanlar Çar, Korkunç Ivan, Terek'e gelmiş, ihtiyar kazakları dağdan huzuruna çağırtmış. Onlara Irmağan kıyısında topraklar bağışlamış. Barış ve dostluk içinde yaşamalarını önermiş. Onları Rus uyruğuna geçmeye dinlerini değiştirmeye zorlamayacağına da söz vermişti. Fakat bugüne kadar Kazak soyları, Çeçen soylarıyla akraba olmaya, özgürlüğe, zevke, soygunlara, savaşa tutkun bir halk olarak yaşamayı sürdürmüşlerdi. Bunlar onların yaratılışlarının en temel özellikleriydi. Burada Rusya'nın ancak kötü etkileri kendini gösteriyordu. Seçimlerde yapılan baskı, kiliselerden çanların indirilmesi, oralardan gelip geçen ya da yerleşen askeri birlikler gibi, Kazak içinden gelen duygularla belki de kardeşini vurmuş olan bir dağlı Cigit'ten, köyünü korumak için evine yerleşmiş olan ama evini tütün dumanıyla dolduran askerlerden daha az nefret eder. Düşmanı olan dağlıya saygı duymasına karşın, kendisine yabancı olan, onu sömüren askere adi bir varlık gözüyle bakar. Bir kazak için Rus köylüsü vahşi, kaba ve değersiz bir varlıktır. Onu da sadece köylerden gelip geçen seyyar satıcılar ile küçük Rusya'dan gelen, kazakların yersiz yurtsuz diye adlandırdıkları göçmenlerin kişiliğinde görüp tanımıştır. Bir kazak son derece gösterişli giyinir. Bu yönüyle Çerkezlere benzer. En iyi silahlar Dağlılardan alınır, en iyi atlar da yine onlardan satın alınır ya da çalınır. Genç bir kazak için Tatarca bilmek önemli bir özellik sayılır ve keyfi yerinde olduğu zamanlarda kardeşiyle bile Tatarca konuşur. Buna rağmen dünyanın bu en uzak köşesine atılıp terk edilmişlik duygusu veren, çevresi yarı vahşi Müslüman kabileleriyle ve Rus askerleriyle kuşatılmış bu bir avuç Hristiyan halk, kendini uygarlığın en yüksek düzeyine ulaşmış sayar. Kazakların gözünde kendilerinden başkası insan değildir. Diğer insanların tümüne daima yüksekten bakarlar. Bir kazak, zamanının büyük bir bölümünü mevzilerde, seferde, avlanarak ya da balık tutarak geçirir. Hemen hemen evinde hiçbir iş yapmaz. Kasabaya gitmesi ise olağanüstü bir olaydır. Bir kere kasabaya geldi mi de, Sadece eğlenmeye bakar. Kazaklar şaraplarını kendileri yaparlar. İçki içmek onlar için kişisel bir eğilim değildir. Bu sanki onların bir geleneğidir. Bundan kaçmak neredeyse bir ihanet sayılır. Kazak kadını kendi rahatını sağlayan bir varlık olarak görür. Genç kızların eğlenmesine hoşgörüyle bakar. Fakat evli kadını genç yaşından itibaren ihtiyarlayıncaya kadar kendisine hizmet etmekle yükümlü kılar, ve durmadan çalıştırır. Tıpkı Doğu ülkelerinin erkekleri gibi kadının her zaman itaat etmesini ister, ondan sürekli hizmet bekler. Bu anlayış sayesinde Kazak kadını hem ruhsal yönden hem de beden olarak oldukça iyi gelişir. Erkeğe boyun eğiyor görünmekle birlikte Doğu'da olduğu gibi ev yönetiminde batılı kadından çok daha fazla söz sahibidir. Sosyal hayattan uzaklaşmış olması, Sürekli erkeklere özgü ağır işlerde çalışması ona, ev içindeki hayatında çok daha büyük bir önem ve güç vermiştir. Yabancıların yanında karısına tatlı bir söz söylemeyi, şakalaşmayı bile ayıp sayan kazak, evinde kadınıyla baş başa kalınca elinde olmadan daima onun üstünlüğünü hisseder. Bütün ev ve ayrıca evin içinde ne varsa her şey kadının çalışması, özeni sayesinde kazanılmıştır. Kazak, çalışmanın kendisi için ayıp bir şey olduğunu, bunun ancak bir Noga işçisine ya da kadına yakıştığını düşünmektedir. Ancak evinde kullandığı kendisinin saydığı her şeyin aslında kadının çabalarıyla oluştuğunu, kendisine hizmet etme zorunda saydığı kadının bu ister ana ister eş olsun, dilediğinde onu sahip olduğu her şeyden yoksun edebileceğini belli belirsiz bir şekilde hisseder. Bütün bunların dışında, sürekli olarak ağır erkek işlerinde çalışan, her zaman her şeyi düşünmek zorunda olan kadın, omuzlarına yüklenen bir sorumluluk sayesinde erkek gibi bir kişiliğe sahip olmuştur. Bütün bunlar onda şaşılası bir güç, sağduyu, irade yeteneği ve sağlam bir karakter oluşmasına yol açmıştır. Bu yüzden kazak kadınları çoğunlukla daha güzel, erkeklerden daha güçlü, daha akıllı ve daha gelişmiştir. Dağlı kadının güzelliği, en saf çerkez tipi bir kuzeyli kadınlara özgü güçlü, sağlam bir vücut yapısının bir araya gelmesiyle insanda hayret uyandıran bir güzelliğe sahiptir. Kazak kadınları çerkezler gibi tatar elbisesi, cepken ve çarık giyerler. Sadece başlarını Rus kadınları gibi bağlarlar. Giyimde titizlik, temizlik, incelik ve evlerdeki düzen, hayatlarının vazgeçilmez bir alışkanlığı olmuştur. Kadınlar erkeklerle olan ilişkilerinde, özellikle de genç kızlar, oldukça rahat davranırlar. Dağlı kazakların sayıca en fazla oldukları yer Nova Mininskaya kasabasıydı. Burada dağlılardan kalma gelenekler sürüyordu. Bu kasabanın kadınlarının güzelliği dillere destandı ve ünleri bütün Kafkasya'ya yayılmıştı. Kazakların bütün gelirleri, bağlar, bostanlar, meyve bahçeleri, karpuz, kabak, pırasa ve mısır tarlaları, balık ve diğer avlar bir de seferlerle elde edilen ganimetlerden oluşuyordu. Kasaba, Terek'in üç farsah ötesindeydi. Irmaktan gür bir ormanla ayrılıyordu. Kasabanın içinden geçen yolun bir yanında ırmak vardı. Diğer yanında yemyeşil bağlar, meyve bahçeleri daha ileride de ırmağın sürükleyip getirdiği kum yığınlarıyla dolu nogay bozkırları görünüyordu. Burayı öbek öbek böğürtlenler, dikenli otlar bürümüştü. Kasabaya girip çıkarken yüksek sütunların üzerinde kamışla kaplı dama olan büyük bir kapıdan geçiliyordu. Kapının yanında tahtadan yapılmış bir sehpa üzerinde kazakların bir zamanlar savaşta düşmandan aldıkları Belki 100 yıldır kullanılmamış eski bir top duruyordu. Ara sıra kapının yanında tüfekli bir kazakın nöbet beklediği görülürdü. Bu nöbetçi de yanından geçen bir subaya bazen selama durur, bazen de onu görmezlikten gelirdi. Kapının üzerindeki beyaz bir tabelanın üzerinde kırmızı boya ile şunlar yazıldır. Ev sayısı 266, erkek sayısı 897, kadın sayısı 1012 Kazakların evleri dört bir tarafta bulunan destekler üzerindedir. Yerden bir arşından biraz daha fazla yüksektedir. Damları oldukça düzgün bir şekilde sazlarla kaplanmıştır. Saçakları yüksekçedir. Evlerin tamamı belki yeni değil ama hepsi de oldukça bakımlı, çok temiz ve kapıları çeşit çeşit süslerle donatılmıştır. Birbirlerine bitişikmiş izlenimi vermezler geniş caddelerin ve ara sokakların iki yanına gözü okşayacak biçimde sıkıştırılmadan rahatça sıralanmışlardır. Birçok evin aydınlık, geniş pencerelerinin önünde, küçük bostanların berisinde evlerden daha yüksek koyu yeşil renkli sel ağaçları, açık renk yapraklarıyla ve beyaz çiçekli mis kokulu akasyalar, hemen yanlarında da alay eder gibi parlayan sarı ayçiçekleri, sarmaşıklar, asmalar göze çarpar. Geniş meydanda, kazakların en çok sevdiği şeyleri satan üç dükkan yer alır. Bunlar içki, kabak çiçeği, talaş ve çörek satar. Daha ileride de, yaşlı selvilerin arasında, bahçesi yüksek duvarlarla çevrili ve öteki yapılardan daha uzun, daha yüksek olan bir ev görünür. Bu, pencereleri kepenkli ev, birlik komutanına aittir. Sokaklar özellikle yazın hafta aralarında pek kalabalık değildir. Kazaklar iş başındadır. Ya mevzilerde ya seferdedirler. Yaşlılar ise ya ormanda avda ya balık avında ya da kadınlarla birlikte bahçelerde, bostanlarda iş başındadır. Evlerde ancak çok yaşlılar ve küçük yaştaki çocuklar veya hastalar kalırlar. O akşam Yalnız Kafkasya'da görülebilecek akşamlardan biriydi. Güneş dağların arkasına geçmiş fakat henüz ortalık aydınlıktı. Batmakta olan güneş gökyüzünün üçte birini aydınlatmış, bu ışıklar altında dağların beyaz, mat gövdeleri kesin hatlarla ayrılmıştı. Hava durgun ve bulutsuzdu. Sesler ta uzaklara kadar ulaşıyordu. Bozkırın üstüne dağların gölgesi birkaç fersah uzunluğunda düşmüştü. Bozkır'da ırmağın diğer tarafında yollarda ve her yerde bir sessizlik vardı. Arada bir herhangi bir yerde atlılar görünecek olsa mevzilerdeki kazaklarda, yükseklerdeki Müslüman köylerindeki çeçenlerde hayret ve merak içinde bu gelen hayırsızların kim olabileceğini düşünürlerdi. Üstelik akşam olduğunda ve karanlık çöktüğünde insanlar korkularından birbirlerine sokuluyor, evlerine kapanıyorlardı. Bu uçsuz bucaksız bozkırlarda sadece insandan korkmayan vahşi hayvanlar, kuşlar rahatça oradan oraya dolaşırlardı. Bahçelerden çit örmeyle uğraşan, işlerini güneş batıncaya kadar bitirmek için çabalayan Kazak kadınlarının neşeli sesleri yükselirdi. Ortalık kararınca bahçelere ıssızlık çöker, her yer tenhalaşırdı. Buna karşılık kasaba daha çok hareketlenir, her taraftan yayalar, atdılar gıcırdayarak ilerleyen arabalara doluşmuş insanlar buraya akın ederler genç kızlar bol gömlekleri ve bellerine doladıkları etekleriyle ellerindeki değneklerle neşeli neşeli gülüşerek kasabanın kapısına doğru koşuyor peşlerinden sürükledikleri sivri sineklerle toz bulutları içinde bozkırdan dönen sürüleri karşılıyorlardı karnı doymuş inekler Mandalar sokaklara dağılıyor, rengarenk cepkenli kazak kadınları oradan oraya koşuyorlardı. Her taraftan gelen tiz sesler, neşeli kahkahalar, çığlıklar hayvanların böğürmelerine karışıyordu. Daha ileride birliğinden izin alıp gelmiş tepeden tırnağa silahlı bir kazak, atının sırtında bir eve yaklaşıp pencereye eğilerek cama vuruyordu. Hemen arkasından pencerede görünen güzel yüzlü genç bir kazak kadınının gülümseyerek genç adama söylediği tatlı sözler işitiliyordu. Başka bir tarafta üstü başı parçalanmış, kemikleri çıkmış bir nogay işçisi bozkırdan getirdiği kamışlarla sepeleme yüklenmiş, gıcırdayan arabayı on başının geniş temiz avlusuna çekip başlarını sağa sola sallayan öküzleri boyunduruktan çıkarıyor, efendisiyle tatarca bir şeyler konuşuyordu. Sokağın tamamını kaplayan, yıllardır insanların yanından gelip geçtiği büyük bir su birikintisinin gerisinde güçlükle çitlere dayanarak yürüyen yanın ayak genç bir kazak kadını sırtında odun taşıyordu. Elbisesinin eteğini bembeyaz ayaklarının üzerinde hafifçe yukarı toplamıştı. Avdan dönmekte olan bir kazak şakacı bir tavırla daha yukarı kaldırsana utanmaz diye seslendi. Tüfeğiyle ona nişan alıyormuş gibi bir hareket yaptı. Bunun üzerine eteklerini indiren kazak kızı odunları yere düşürdü. Yakası bağrı açık, göğsünün kılları ağarmış yaşlı bir kazak, fotorunun paçalarını sıvamış, balık avından dönüyordu. Omzunda taşıdığı ağın içinde hala çırpınan gümüş renkli balıklar göze çarpıyordu. Evine bir an önce ulaşmak için komşusunun yarı yıkılmış çitinin üzerinden atladı. Dikenlere takılan kaptanını çekerek kurtardı. Biraz ileride orta yaşlı bir kadın kuru bir ağaç kökünü sürükleyerek götürüyor, başka bir yönden balta sesleri geliyordu. Küçük kazak çocukları sokak aralarında bulabildikleri her düzlükte zıp zıp oynuyorlardı. Kadınlar yolu olabildiğince kısaltmak için çitlerin üzerinden bahçeye atlıyorlardı. Evlerin bacalarından yükselen dumanda yanan tezeyin kokusu duyuluyordu. Her avlu gecenin sessizliği bastırmadan önce görülen canlı çalışmanın uğultusuyla doluydu. Kazakların reisi ve okul öğretmeninin karısı Ulitka teyze de diğer kadınlar gibi kapıya çıkmış, davarları güden kızı Mariana'nın dönüşünü bekliyordu. Avlunun sazla örülmüş kapısını henüz açmıştı ki çevresindeki sivrisinek sürüsüyle birlikte kocaman bir manda Mo Mo diye bağırarak kendini içeri attı. Onun arkasından da iri gözlerinden, ev sahibesini çok iyi tanıdığı anlaşılan, karınları doymuş inekler, kuyruklarını bir sağa, bir sola sallayarak geçtiler. Uzun boylu, alımlı, güzel Mariana, kapıdan içeri girer girmez, elindeki değneği bir yana fırlatıp, çitten yapılmış kapıyı kapadı. Sonra güçlü ayaklarıyla yere sağlamca basarak, koşa koşa hayvanları ayırmaya, ve her birini ahıra sokmaya çalıştı. Annesi, "Çarıklarını çıkarsana, gavurun kızı. Çarıkları eskittin." diye bağırdı. Mariana, annesinin "gavurun kızı" demesine hiç gücenmemişti. Bu sözcüklerin ardında gizli bir sevecenlik olduğunu seziyordu. Neşesini hiç kaybetmeden işine devam etti. Yüzünü mendille kapatmıştı. Üzerinde pembe bir elbise, üstünde de yeşil bir cepken vardı. Genç kız avludaki saçaklı kapının ardından vesile iri hayvanların peşinden kaybolup gitmişti. Biraz sonra ağıldan sesi geldi. Sevgi dolu bir sesle mandaya adeta yalvarıyordu. Sen hiç yerinde durmazsın. Hey tanrım, hadi yürü yavrucuğum. Biraz sonra ana kız izbuşkaya girdiler. İkisi de ellerinde iki büyük güğüm süt taşıyorlardı. İşte o gün sağdıkları bütün süt bu kadardı. İzbuşkanın toprak bacasından yanan tezeyin dumanı yükseldi. İçeride süt kaynatılacak, tereyağı yapılacaktı. Evin kızı ocağı yakmaya çalışırken, yaşlı kadın da kapıya çıkmıştı. Kasabaya alaca karanlık çökmüştü. Havada sebzelerin, sığırların ve yanan tezeklerin kokuları dalgalanıyordu. Ellerinde bir değneğe sarıp tutuşturdukları bezlere, Kazak kadınları sokak aralarında ya da bir kapıdan diğerine aceleyle koşup duruyorlardı. Avluda sadece yerlerine sokulmuş hayvanların sakin ağız şapırdatmaları, homurtuları duyuluyor. Kadınların ve çocukların sokaklarda ya da bir avludan bir diğer avluya birbirlerine seslendikleri duyuluyordu. Hatta arada bir, bütün bu seslere bir de sarhoş erkek sesi karışıyordu. Karşıdaki avludan çıkan uzun boylu, Yaşlı bir kazak kadını, Ulitka teyzeden ateş istedi. Kendi elinde de bezlerden yaptığı tutuşturulmaya hazır bir meşale vardı. Nasıl, işiniz bitti mi diye sordu. Ulitka teyze yardımda bulunabilecek bir durumda olduğu için, mağrur bir edayla, çok şükür, kız ocağı yakıyor, sana ateş mi gerekli, dedi. İki kadın birlikte eve girdiler. Narin, İnce eşyalara alışık olmayan kaba eller titreyerek Kafkasya'da çok değerli sayılan kibrit kutusunun kapağını açmıştı. Ateş istemeye gelen iri yapılı kazak kadını sohbet etmek istediğini gösterir bir tavırla eşiğe oturdu. ''Teyze, seninki hala okulda mı?'' diye sordu. ''Öyle anacığım, durmadan çocuklara ders verir. Bana yazdığına göre bayramda gelecekmiş. Akıllı adam, ne yaparsın?'' Yaptığı hepimiz için yararlı bir iş. Orası öyle. Yararlı bir iş yapıyor. Benim Lukaşka ise birlikte. izin istemiş ama alamamış. Reisin karısı bunları çok iyi bildiği halde gelen kadın bunu özellikle vurgulayarak tekrarlamıştı. Sözü Kazak birliğine yeni katılan, geçenlerde yolcu ettiği oğlu Lukaşka'ya getirmek istediği anlaşılıyordu. Çünkü onun niyeti oğlunu reisin kızı Maryana ile evlendirmekti. Demek oğlun görevde ha? Görevde anacığım. Bayramdan bu yana hiç görüşmedik. Geçenlerde Fomuşkin'le ona kıyafet gönderdim. Söylediğine göre iyi durumdaymış. Komutanlar kendisinden memnunmuş. Sanırım yine çevrede abrek arıyorlarmış. Ama Fomuşkin'e göre Lukaşka pek sıkılmıyormuş. Neşesi yerindeymiş. Bal gibi idare ediyormuş işte. Reisin karısı. Senin oğlun da tam bir urvan doğrusu. Lukaşka'ya Urvan adı yürekliliğinden dolayı verilmişti. Küçük bir Kazak çocuğunu ırmakta boğulmaktan kurtarmıştı. Reisin karısı, Lukaşka'nın annesine bunu özellikle güzel bir şey söylemiş olmak için anımsatmıştı. Lukaşka'nın annesi, ''Tanrı'ya şükür, oğlum iyi çocuktur, yiğittir, herkes tarafından sevilir.'' dedi. ''Onu bir evlendirsem, o zaman ölsem de gözüm arkada kalmaz.'' Reis'in kurnaz karısı nasırlı elleriyle kibrit kutusunun kapağını dikkatle kapadı. Eh nasıl olsa evlenir, köyde kız mı yok? Lukaşka'nın annesi başını salladı. Elbette pek çok kız var ama senin kızın gibi birini, Mario Nuşka gibi birini mumla arasan bulamazsın. Reis'in karısı Lukaşka'nın annesinin niyetini gayet iyi biliyordu. Lukaşka'yı da tam bir kazak genci olarak görür, gerçekten de beğenirdi. Yine de bu konuşmayı bir an önce bitirmek istedi. Çünkü her şeyden önce o reisin karısıydı ve zengindi. Lukaşka ise sıradan bir kazakın oğluydu. Üstelik babasını da kaybetmiş, öksüz kalmıştı. Ayrıca kızından da bu kadar çabuk ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Üçüncü nedense şuydu. Böyle durumlarda kız tarafının pek nazlı davranması geleneklerden biriydi. Onun için ağırbaşlı, Karşısındakine karşı hoşgörülü bir tavır takındı. Eh, ne diyebilirim? Marionuşka da elbette bir gün büyüyecek ve gelinlik çağında bir kız olacak, dedi. Lukaşka'nın annesi, ''Hele bir bostanları toplayalım, size görücü yollayacağım. Kızını vermeye razı olman için rica edeceğim. İlya Vasilyevich'ten de Tanrı'nın izniyle kızını isteyeceğiz, dedi.'' Reisin karısı ölçülü bir tavırla, ''İlya da kim oluyor?'' dedi. ''Böyle bir şey ancak benimle konuşulabilir. Yalnız her şeyin bir zamanı var.'' Lukaşka'nın annesi, reisin karısının yüzündeki ciddi ifadeyi görünce, artık bu konuda daha fazla konuşmanın uygun olamayacağını anlayarak, kibritle elindeki bezi tutuşturdu, yerinden kalktı. ''Bizi zor durumda bırakma anacığım. Sözlerimi unutma olur mu? Şimdi gitmeliyim. Daha bizim ocağı yakacağım.'' Sokakta elinde ucu tutuşturulmuş bezi sallaya sallaya yürürken, Mariana karşılaştı. Genç kız onu eğilerek selamladı. Lukaşka'nın annesi genç kızın güzelliğine hayran hayran baktı. Sürün gibi kız, üstelik çok da çalışkan. Daha ne kadar büyüyecek, evlenecek, yaşa gelmiş zaten. İyi bir aileye gelin olmalı, benim Lukaşka ile evlenmeli diye düşündü. Ulütka teyzeye gelince, onun da kafasını meşgul eden bir derdi vardı. Kımıldamadan oturduğu yerde çözümlenmesi zor bir şeyler düşünüyordu. Kızı ona sesleninceye kadar oturduğu yerde öyle kaldı. Kazak köyünün erkekleri genellikle yürüyüşlerde, seferlerde, karakollarda ya da konak yerlerinde olurlardı. Akşam vakitlerinde ihtiyar kadınların köyde sözünü ettikleri korkusuzluk aşka da akşama doğru aşağı Prototski karakolunun kulesindeydi. Aşağı Protajitski karakolu, Terek ırmağının kıyısındaydı. Lukaşka, ara sıra kulenin parmaklıklarına yaslanıyor, gözlerini kısarak Terek'in ilerisine doğru bakıyor, sonra da gözlerini aşağıdaki Kazak arkadaşlarına çevirerek, ara sıra onlarla konuşuyordu. Artık güneş, öbek öbek bulutların altında bembeyaz görünen dağın karlı tepesine doğru yaklaşıyordu. Dağın eteklerindeki bulutlar, gittikçe daha koyu gölgelere bürünüyordu. Havada bir akşam durgunluğu vardı. Balta girmemiş ormandan gelen hafif bir serinlik olmasına rağmen, kulenin çevresi henüz sıcaktı. Birbiriyle sohbet eden kazakların artık daha güçlü duyulan sesleri, havada uzun bir süre yankılanıyordu. Kahverengi suları hızlı akan terek, kesintisiz kayıp giden koca kitlesiyle, hareketsiz kıyılardan daha belirgin bir şekilde ayrılıyordu. Suları yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Kıyılardaki sığlık yerlerde ıslak, öbek öbek kum yığınları göze çarpıyordu. Gözetleme kulesinin karşı tarafında ve diğer yakada her yer oldukça tenhaydı. Görünürde, ta tepelere kadar uzanıp giden bomboş, kamışlarla kaplı topraklardan başka hiçbir şey yoktu. Biraz daha yanda, kıyının alçak kesimlerinde bir Çeçen köyünün düz damlı, bacaları huni biçimindeki toprak evleri görünüyordu. Kuledeki Kazak delikanlısının keskin gözleri, Ruslarla barış içinde yaşayan, akşam sisleri içinde avluda dolaşan lacivert kırmızı elbiseli Çeçen kadınlarının hareketlerini seçebiliyordu. Kazaklar her an Tatar bölgesinden gelebilecek bir abrek baskını bekliyorlardı. Çünkü özellikle Mayıs ayında, Terek'in kıyısındaki orman bir insanın yaya olarak geçmesine olanak vermeyecek kadar gürleştiğinde ve ırmak da yer yer arabayla geçilebilecek kadar sığlaştığı zaman böyle baskınlar sıkça görülürdü. İki gün kadar önce alay komutanından gelen atlı bir haberci, keşif kolundan 8 kişilik bir müfrezenin Terek üzerinden karşı yakaya geçtiğini haber vermiş, bu nedenle dikkatli olunmasına ilişkin yazılı bir emir getirmişti. Durum böyle olduğu halde yine de gözetleme kulesinde pek de tedbirli davranılmıyordu. Kazaklar sanki köylerindeymiş gibi atlarına eyerlemeden silahsız dolaşıyor, kimi balık avlıyor, kimi içki içip sarhoş oluyor, kimi ava çıkıyordu. Yalnızca nöbetçinin atı eyerli bir şekilde ormanın yanındaki keçi yolunda dolaşıyor, sadece nöbet tutan kazak sırtında üniforma, elinde silah, Yanında da kılıç hazır bekliyordu. Kulenin komutanı uzun boylu, oldukça zayıf bir kazaktı. Belinden yukarısı bir hayli uzun, kısacık bacakları ve kolları vardı. Üzerinde sadece önü açık bir yelekle karakol olarak kullanılan izbenin yanında oturuyor. Yüzünde yöneticilere özgü tembel, sıkıntılı bir ifadeyle gözlerini kapamış, başını bir sağ eline, bir sol eline dayıyordu. Kırlaşmış siyah, geniş sakallı ihtiyar bir kazakta, üstünde belinden kara bir kuşakla bağlanmış bir gömlek, suyun kıyısının çok yakınına uzanmış yatıyor, için için kaynayan, yer yer tümsekler yapan terekin, monoton akışına tembel tembel bakıyordu. Diğerleri de sıcaktan bunalmış bir halde, yarı çıplak dolaşıyor, kimi terek de çamaşır yıkıyor, kimi olta atıyor, kimi toprağa uzanmış yatıyor, Kimi de kıyıdaki sıcak kumların üzerinde bir türkü mırıldanarak dolaşıyordu. Zayıf yüzü güneşten adeta siyaha dönmüş bir kazak, büyük olasılıkla içkiden, ölü gibi kendinden geçmiş, izbenin duvarlarından birinin dibine yüzük oyun uzanmıştı. Güneşin yakıcı ışınları yan olarak tam üzerine geliyordu. Kulede nöbet tutan Lukashka, uzun boylu, yakışıklı bir delikanlıydı. 20 yaşlarındaydı ve annesine çok benzerdi. Yüzü ve bütün bedeni gençliğinden ileri gelen keskin çizgilere sahip olduğu halde hem ruhen hem de bedenen çok güçlü olduğu hemen anlaşılıyordu. Birliğe katılalı fazla bir zaman geçmemişti. Ama geniş yüzünün ifadesinden, sakin ve kendinden emir tavırlarından, kısa bir süre içinde kazaklara, daha doğrusu silahlı insanlara özgü savaşçı, ve gururlu bir karakter kazandığı anlaşılıyordu. Kazak olmaktan gurur duyduğu her halinden belliydi. Ve kendi değerini de çok iyi biliyordu. Şerkez üniformasının bir iki yeri yırtılmıştı. Kalpağını Çeçenlerin yaptığı gibi arkaya doğru kaydırmıştı. Deri çizmeleri de dizden aşağı kıvrılmıştı. Kıyafeti pek gösterişli değildi ama kazaklara özgü bir inceliği vardı. Bu da çeçen cigitlerin taklit etmekten ileri geliyordu. Gerçek bir cigitin üzerindeki kıyafet her zaman özen gösterilmemiş gibi sarkık, orası burası yırtık olurdu. Yalnız silahının çok güzel olması gerekirdi. Bununla beraber o yırtık pırtık kıyafet öyle özel bir şekilde kemerle bağlanmış, vücuda öylesine güzel bir şekilde oturtulmuş olur, silah da öyle güzel bir şekilde tutulurdu ki, bunu herkes beceremezdi. Bu kılıkta birinin ne olduğu daha doğrusu bunun bir kazak ya da bir dağlı olduğu daha ilk bakışta anlaşılırdı. İşte Lukaşka'nın böyle cigitleri andıran bir hali vardı. Ellerini kılıcın arkasına sokmuş gözlerini kısarak hep o uzaklardaki avula bakıyordu. Yüzünün hatları tek tek incelenecek olsa güzel sayılmazdı ama sağlam yapılı vücuduna Zeki bir ifade taşıyan karakaşlı yüzüne bakan herkes elinde olmayarak hemen yakışıklı delikanlı diye düşünürdü. Dudaklarını tembel tembel kıpırdatarak beyaz dişlerini göstererek tiz bir sesle köye bakın dedi. Ne kadar kadın varsa hepsi sokaklara dökülmüş. Bunu özellikle birine hitap etmeden ortaya söylemişti. Aşağıda yatan Nazarka hemen telaşla başını yukarı kaldırdı. Lukaşka güldü. Tüfekle bir ateş etsem kim bilir nasıl korkarlar. Kurşun oraya kadar gitmez ki. Hadi canım benim kurşunum gider. Biraz zaman geçsin de gör bak. Onların bayramları gelsin. Gidip Gireyhan'ı ziyaret edeceğim. Onunla boza içeceğim. Lukaşka bir taraftan bunları söylerken bir taraftan da üzerine yapışan sineklerden kurtulmak için elini kolunu öfkeyle sallayıp duruyordu. Birden korkuluktan gelen bir hışırtı kazakların dikkatini çekti. Tüyleri rengarenk, kılları yer yer dökülmüş, kuyruğunu hızla sallayan zayıf bir av köpeği yerleri koklaya koklaya gözetleme kulesine doğru koşuyordu. Dukaşka köpeği hemen tanıdı. Bu komşu avcı Yaroşka amcanın köpeğiydi. Hemen peşinden de korkulukta yürüyen avcının karaltısı belirmişti. Yaroşka amca uzun boylu bir kazaktı. Pamuk gibi bembeyaz geniş bir sakalı vardı. Omuzları göğsü öylesine genişti ki ancak ormanda onunla boy ölçüşecek bir kimse olmadığından dolayı pek boylu görünmüyordu. Sağlam yapılı vücudunun bütün hatları son derece ölçülüydü. Sırtında kuşağının içine soktuğu yırtık bir gömlek, ayaklarında geyik derisinden yapılmış iplerle bağlanmış çarıklar, başında da küçük beyaz bir kalpak vardı. Bir omzuna sülünlere sessizce yaklaşabilmek için kullandığı içinde tavuk bulunan bir çuval ve atmacaları kışkırtmak için yapılmış özel bir alet asmıştı. Diğer omzuna da öldürdüğü bir yaban kedisini atı vermişti. Arkasında kuşağının altında içi fişek, barut, ekmek dolu bir torba, sivri sinekleri koymak için kullandığı bir at kuyruğu, üzerinde eski kan lekeleri bulunan ucu ikiye ayrılmış bir hançer iki de ölü sülün sallanıyordu. Kuleye baktı ve biraz durdu. Sonra köpeğine seslendi. Hey, buraya baksana Liyam. Sesi öyle kalın, öyle gürdü ki ormanda derin yankılar yaptı. Yaşlı adam kazakların filin tadıdıkları kocaman çakmaklı tüfeğini de omzuna alıp kalpağını kaldırdı. Sanki ırmağın diğer yakasındaki birine bağırıyormuş gibi gür bir sesle Merhaba arkadaşlar, iyi günler Hey buraya baksanıza. Her taraftan genç kazakların zinde neşeli sesleri duyuldu. Merhaba amca, merhaba. Yaroşka amca çerkez tarzında dikilmiş ceketinin koluyla geniş, kırmızı yüzündeki terleri sildi. Anlatın bakalım ne var ne yok diye seslendi. Nazarka göz kırparak omzunu silkti. Sana bir şey söyleyeyim mi amca? Şu gördüğün çınar var ya. Üstüne bir atmaca sürekli konmaya çalışıyor. Her akşam gelip tepede çabalar durur. Yaşlı alam inanmadığını gösteren bir tavırla hadi oradan be dedi. Nazarka kıs kıs güldü. Doğru söylüyorum amca. İstersen gel hayvanı bekle. Kazaklar gülüştüler. Şakacı Nazarka atmaca falan görmemişti ama karakoldaki bütün genç kazaklar Yeroşka amca oraya her geldiğinde onunla şakalaşmayı onu kandırmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Lukaşka kulenin tepesinden Nazarka'ya çıkıştı. Aptal, sen de, işin gücün gevezelik etmek. Nazarka hemen sustu. İhtiyar avcı bütün kazakların hoşuna giden şu karşılığı verdi. Gerekirse beklerim, ne olacakmış? Peki, siz hiç yaban domuzu gördünüz mü? Bir eğlence bulduklarından dolayı mutlu olan karakol komutanı, Yana doğru dönerek iki eliyle uzun sırtını kaşıdı. ''Yaban domuzu gözetlemek, o da iş mi? Biz burada yaban domuzlarını değil, abrek gözetliyoruz. Sen hiç abrek ile ilgili bir şey duydun mu amca ha?'' Karakol komutanı bunu bembeyaz, düzgün dişlerini gösterecek şekilde gülerek, gereksiz yere gözlerini kısarak sormuştu. ''Yaşlı adam, abrek mi dediniz?'' diye sordu. ''Hayır, hiçbir şey duymadım. Haberim yok.'' Sen de biraz çihir bulunur mu? Bir yudum ver de içeyim kardeşim. İnanın öyle çok yoruldum ki dur bak biraz bekle. Ben de sana taze av eti getireceğim. İnan ki getireceğim. Getirsene şunu. Karakol komutanı sanki adamın söylediklerini hiç duymamış gibi yoksa şimdi oturup avını mı bekleyeceksin diye sordu. Yaroşka amca bu soruya gece beklemeyi düşünüyorum diye karşılık vardı. Tanrı yardım ederse, bayrama kadar epey bir şeyler vururum. O zaman avlardan sana da veririm. Yemin ederim veririm. Lukaşka, yukarıdan herkesin dikkatini çekecek şekilde gür bir sesle haykırdı. Amca, hey amca! Bütün kazaklar ona baktılar. Sen ırmağın yukarısına gitsene. Orada sürüyle domuz dolaşıyor. Doğru söylüyorum, yemin ederim öyle. Geçenlerde bizim kazaklardan biri domuz avladı. Oradan biliyorum. Sırtındaki tüfeği eliyle düzelterek güldüğünü gösteren bir sesse, inan ki doğru söylüyorum.'' diye tekrarladı. İhtiyar yukarı doğru baktı. ''Ooo demek korkusuz Lukaşka da buradaymış.'' dedi. ''Nerede vurmuş arkadaşın onu?'' ''Lukaşka, sen sürünün bulunduğu yeri görmedin mi? Belki boyun kısa olduğundan görememişsindir.'' dedi. Sonra birden ciddi bir tavır takınarak başına salladı. ''Şurada, tam kanalın orada.'' Kanal boyunca yürüyorduk. Bir de baktık ki, gürültüler, sesler geliyor. Benim tüfeğim kılıf, kılıfındaydı. İlyaska hemen tüfeğini ateşledi ve bir kurşun attı. İş tamam. Gel bak, sana yerini göstereyim. Çok uzak sayılmaz. Biraz bekle olur mu? Ben buraları çok iyi, avucumun içi gibi bilirim Moseve amca. Lukaşka kararlı bir tavırla adeta karakol komutanına emir verircesine seslenmişti. Nöbet değiştir, zamanı geldi. Sonra karşılık gelmesini bile beklemeden tüfeğini eline alıp kuleden inmeye başladı. Karakol komutanı bir süre sonra, ''Eh, in bakalım.'' dedi. Sonra çevresine bakındı. ''Sıra sende mi Gurka? Hadi yürü.'' Sonra yaşlı adama döndü. ''Senin Lukaşka öyle becerikli bir delikanlı oldu ki.'' dedi. ''Aynı senin gibi yürüyor, yerinde duramıyor.'' Geçenlerde birini vurdu. Güneş artık batmıştı. Ormanın bulunduğu yerden çevreye hızla gölgeler yayılıyordu. Talimlerini bitiren kazaklar, akşam yemeği için kulenin yanındaki yemekhanede toplanmışlardı. Sadece ihtiyar, hala atmacanın gelmesini bekliyor, ayağından bağlı olan tavuğu çekiştirip duruyor, çınarın dibinde oturmaya devam ediyordu. Ağacın üzerinde tünemiş duran Atmaca, bir türlü yerdeki tavuğa doğru inmiyordu. Sabırsızlıkla dikenli fundalıkların arasında, sürünlerin bol bulunduğu bir keçi yolunun üzerinde, sürün yakalamak için ağ geren Lukaşka, bir türküyü bitirip bir diğerine geçiyordu. Orta boylu bir delikanlıydı. Elleri de pek iri sayılmazdı ama, kabı olsun, ince olsun, bu ellerden her işin geldiği anlaşılıyordu. Sık korunun içinden, az öteden Nazarka'nın tiz duru sesi duyuldu. Hey Luka, kazaklar yemeğe gittiler. Koltuğunun altında tuttuğu canlı bir sülünle dikenli fundaların arasından zorlukla ilerleyerek keçi yoluna çıktı. Lukaşka türkü söylemeyi keserek, Ooo dedi, nereden buldun o horozu ha? Eminim benim kapana girmiştir. Nazarka, Lukaşka ile aynı yaştaydı. O da baharda birliğe girmişti. Kısa boylu, çirkin, zayıf bir delikanlıydı. Biraz kurnaz sayılırdı. İnsanın kulağında çınçın çın öten, tez bir sesi vardı. Lukaşka ile hem komşu hem de arkadaştılar. Lukaşka, Tatarların yaptığı gibi otların üzerinde bağdaş kurarak oturmuş, ağları germekle uğraşıyordu. Bilmem ki o kimin kapanıydı. ''Sanırım senindir. Çınarın yanındaki, çukurun yanındaki kapandan mı aldın? Evet, o benim kapanım işte. Dün gece kurmuştum.'' Lukaşka yerinden doğruldu. Ürkek sürüne dikkatle baktı. Kuşun koyu lacivert başını hafifçe okşadı. Hayvan korkuyla dolu gözlerini çevire çevire boynunu uzatıp duruyordu. Lukaşka onu kucağına aldı. ''Bundan nefis bir etli pilav olur.'' dedi. Sen şunu götür ve bir yerde kes. Tüylerini de iyice yol, tamam mı? Pilavı biz mi yiyeceğiz yoksa komutana mı vereceğiz? Ona çok verdik, yetmez mi? Nazarka, ben sülün kesemem, korkarım dedi. Peki ver şunu bana. Lukaşka, kılıcının altından çıkardığı küçük bir bıçağı hayvanın boynuna şöyle bir çaldı. Kuş titredi. Kanatlarını açmaya fırsat bulamadan... Kan içinde kalan başı düşü vardı Çırpınmaya başladı. Lukaşka kuşu fırlatıp attı. ''İşte bu iş böyle yapılır, anlaşıldı mı?'' dedi. Bundan öyle nefis bir pilav olur ki, Nazarka kuşa bakarak irkildi. ''Hey Luka! Herif bizi gene keşfe çıkaracakmış, alçak herif.'' Sözünü ettiği herif karakol komutanıydı. Fomuşkin'i çihir almaya göndermiş çünkü sıra ondaymış. ''Kaç gecedir üst üste keşfe hep biz çıkıyoruz. Durmadan bize yükleniyor.'' Lukaşka keçi yoluna sapıp ıslık çalarak yürümeye başladı. ''Sicimi de alsana.'' diye seslendi. Nazarko'nun dediğini yaptıktan sonra, ''Yemin ederim, oraya gidince ona söyleyeceğim. Göreceksin bak, söyleyeceğim işte.'' dedi. ''Gel seninle birlikte ona diyelim ki, biz bu işlerden yorulduk. İşte o kadar. Senin sözünü dinler. Bu ne biçim iş?'' Bambaşka şeyler düşündüğünü anlatan bir tavırla Lukaşka bu da söylenecek şey mi yani dedi. Ne pısırık insanlarsınız be. Şehirde olup da gece nöbetine çıkarsalar tamam. Şehirde eğlenecek pek çok yer var. Burada ne var? Sorarım sana. Kara karakoldaymışsın. Ha keşifte. Ne fark eder? Aman sende. Sen kasabaya gidecek misin? Elbette bayramda gideceğim. Nazarka birden atıldı. Gurka söyledi. ''Senin Dunayko yok mu?'' Fomuşkin'le eğleniyormuş. Zukaşka beyaz dişlerini göstererek sırıttı. ''Tanrı cezasını versin'' dedi. Ama gülmedi. ''Sanki başka bir sevgili bulamam.'' Gurka'nın anlattığına göre bir keresinde evine uğramış, bakmış ki kocası evde yok, evde Fomuşkin oturuyor ve sofrada da etli börek var. Gurka biraz oturduktan sonra çekip gitmiş. Giderken de pencerenin önünden geçmiş. Senin Dunaykan'ın fomuşkine nihayet gitti herif. Çok şükür börek yemiyorsun sevgilim. Bu gece burada yatsan daha iyi olmaz mı? dediğini duymuş. Fomüşkin de pencerenin arkasından kendi kendine çok güzel diye söylenmiş. Atıyorsun. Yemin ederim doğru söylüyorum. Lukaşka bir an sustu. Sonra başka birini bulduysa da canı cehenneme dedi. Ondan başka kadın mı yok? Üstelik ben de ondan sıkılmaya başlamıştım. Nazarka, yaşa be erkek adamsın dedi. Yalnız kendine bu kadar güveniyorsan gidip reisin kızı Mariana ile arkadaşlık etsene. Duyduğuma göre o kız kimseyi yanına yaklaştırmıyormuş. Mariana da kimmiş dedi. O da aynı malın gözüdür. Sen bu işi bir dene bakalım. Yani sence bana yüz vermez öyle mi? Kentte onun gibi çok kız var. Lukaşka bunu söyledikten sonra yine ıstık çalarak, Yol boyunca köklerden yaprak kopara kopara yürümeye devam etti. Küme küme fundalıkların arasından geçerken aniden durdu. Gözü dümdüz bir dala takılmıştı. Kılıcının altından bıçağını çekti, dalı kesiverdi. Tüfek temizlemek için oldukça uygun bir çubuk dedi. Sonra dalı sallayarak, havada ıslığa benzer sesler çıkararak yürümeye devam etti. Kazaklar karakolun toprak sıvalı binasında. Toprak zeminin üzerinde Tatar tarzı alçak bir masaya oturmuş akşam yemeğini yiyorlardı. Bir ara söz o gece keşfe çıkacak olanlara geldi. Kazaklardan biri açık olan kapıdan yandaki odada bulunan karakol komutanına seslendi. Bu gece kim keşfe çıkacak? Karakol komutanı olduğu yerden karşılık verdi. Kim mi çıkacak? Ne bileyim ben. Burlak ama o çıktı. Pomuşkin de çıktı. Bunu kimin ne zaman keşfe çıktığını gayet iri, iyi biliyormuş gibi bir havayla söylemişti. Sonunda Lukaya doğru dönerek, ''Bari siz gidin olmaz mı? Sen de gidersin Nazar.'' dedi. Sonra Yargışov da gidebilir. Herhalde uykusunu almıştır. Nazarka alçak sesle, ''Sanki sen sızdın mı? Kendine gelebilirmişsin.'' gibi diye söylendi. ''Sen ayılmazsan o hiç ayılmaz.'' Kazaklar gülüştüler. Yargı şov dedikleri, izbenin yanında içkiden kendinden geçmiş yatan kazaktı. Biraz önce gözlerini oğuşturarak kendini içeri zor atmıştı. Lukaşka bu sırada ayağa kalkmış, tüfeğini gözden geçirmeye başlamıştı. Karakol komutanı evet evet bir an önce yola çıkın. Yemeğiniz bitirir bitirmez gidin dedi. Bunu söyledikten sonra, Tamam gibilerinden bir karşılık beklemeden arkadaki kapıyı kapadı. Kazakların kendisine dinleyeceklerinden emin olmadığı anlaşılıyordu. Onların yanına geldiğinde verilmiş emir olmasaydı sizi göndermezdim dedi. Emir emirdir. Başka türlü olması söz konusu değil. Dediğim gibi hadi kalkıp gidelim. Lukaşka elleriyle sülünün koca bir parçasını ağzına götürmeye hazırlanıyordu. Olup bitenlere tamamen ilgisiz kalmış gibi görünüyor, her ikisiyle de içinden alay ediyordu. Kazaklar keşfe çıkmak üzereyken, gece bastırana kadar çınarın altında boşu boşuna beklemiş olan Yeroşka amca, karanlık binaya girdi. Alçak tavanlı koğuşta bütün diğer sesleri bastıran kalın sesi duyuldu. Durun çocuklar, bekleyin. Ben de sizinle geliyorum. Siz çeçenleri avlarsınız, ben de yaban domuzlarını. Yaroşka amca ile birlikte sırtlarında kaput, ellerinde tüfek, üç kazak terek kıyıları boyunca gözetlemek için önceden belirlenmiş yere geldiklerinde karanlık iyice bastırmıştı. Nazarka aslında keşfe çıkmayı hiç istememesine rağmen Luka ona bağırınca gitmek zorunda kalmış, ikisi de çabucak hazırlanıp yola koyulmuşlardı. Bir süre sessizce yürüyen kazaklar, Kanaldan sapıp zor seçilen incecik bir keçi yolundan kamışların arasından geçerek Terek'e ulaştılar. Kıyıda yere devrilmiş kocaman bir ağacın kara gövdesi duruyordu. Anlaşılan sular onu kıyıya kadar sürüklemişti. Altındaki kamışlar yeni ezilmişti. Nazarka, ''Burada mı bekleyeceğiz?'' diye sordu. Lukaşka, ''Evet, başka nerede olacak?'' dedi. ''Sen burada otur bekle.'' Ben etrafa bir bakıp geleyim. Fazla kalmam. Sadece ihtiyara hayvanların yerini göstereceğim. Yerguşov, gözetlemek için bundan daha uygun yer olur mu? Dedi. Burada bizi kimse görmez. Biz ise herkesi görürüz. Doğrusu burası mükemmel bir yer. Bundan iyisi can sağlığı. Nazarka ile Yerguşov, kaputlarını ağacın gövdesinin yanına sererek oturdular. Lukaşka ise Yaroşka amca ile ileriye doğru yürüdü. Lukaşka ihtiyarın önünde sessizce yürürken ''Şurada biraz ileridedir amca'' dedi. ''Sana gösteririm. Geçtiğimiz yolu işaretlerim. Oraları benden başka bilen yoktur.'' İhtiyar da onun gibi fısıldayarak ''Göster oğlum. Sen ne yiğit, ne cesur çocuksundur bilirim'' dedi. Lukaşka birkaç adım ilerledikten sonra bir su birikintisinin önünde durdu. Hafifçe ıslık çalarak eğildi. Sonra topraktaki yeni izleri gösterdi. Görüyor musun bak, gelip buradan su içmişler. Sence de öyle değil mi? Yaşlı adam, Tanrı senden razı olsun oğlum dedi. Şuraya bak, yaban domuzu gelmiş buraya. Çukurdaki çamura girmiş. Hadi sen git, ben burada oturup onu beklerim. Hadi hoşça kal. Lukaşka kaputunu daha da yukarı çekti. Sonra tek başına kıyıda dolaşmaya başladı. Bir solda duvar gibi yükselen kamışlara, bir de sağda çağlayarak akan tereke bakıyordu. Birden aklına bir fikir geldi. Kim bilir, belki şu anda o da beni gözetliyor ya da bir yerlerde toprakta sürüne sürüne iler ilerliyordur, diye söylendi. Herhangi bir çeçendi sözünü ettiği. Aniden kulağına hışırtı yandıran bir ses çarptı. Suya dışan bir ağırlığın çıkardığı bir ses duydu, İrkildi. tüfeğine sarıldı. Kıyıda suyun sığlaştığı bir yerden bir yaban domuzu fırladı. Aynı zamanda da ırmağın cam gibi parlayan yüzeyine bir karaltı yansıdı. Sonra da kamışların arasında yok oldu. Luca tüfeğini hemen o yöne doğrulttu, nişan aldı. Ateş etmeye zaman bulamadan yaban domuzu sık ormanda kayboldu. Lukaşka sıkıntılı bir şekilde yürümeye devam etti. Henüz keşif kolunun saklandığı yere ulaşamamıştı. Durakladı. Hafif bir ıslık çaldı. Islığına karşılık geldi. O zaman arkadaşlarının yanına doğru gitti. Nazarka çoktan uykuya dalmıştı. Yarguşov ayaklarını altına alıp oturmuştu. Lukaşka gelince onun da oturabilmesi için biraz yana çekildi. Burası çok eğlenceli bir yer dedi. Gerçekten çok güzel bir yer. Sen ihtiyarı söylediğin yere kadar götürdün mü? Lukaşka kaputunu yere serdi. Evet, orayı gösterdim. Az önce de kocaman bir yaban domuzunu oraya doğru ürküttüm. Suyun iyice yanındaydı. Sanırım daha önce gördüğüm domuzdu. Omurtularını sen de duymuşsundur. Yarmuşov kaputuna sarındı. Evet, duydum hayvanın omurtusunu dedi omurtuyu duyar duymaz da bunun bir yaban domuz olduğunu hemen anladım. Kendi kendime, Lukaşka hayvanı ürküttü dedim. Şimdi ben biraz yatıp uyuyayım. Sen beni horozlar ötünce uyandırırsın. Bildiğin gibi bu işin de bir usulü var. Önce ben uyuyayım sen bekle. Sonra da ben beklerim sen uyursun. Doğru değil mi? Lukaşka, benim uyumaya niyetim yok sağ ol, dedi. Zifiri karanlık gecede hava ılık ve durgundu. Gökyüzünün sadece bir tarafında yıldızların parıltısı görünüyordu. Dağların olduğu tarafta ise yıldızlar kocaman bir bulutun altında kaybolmuştu. Kara bulut dağlara birleşerek rüzgarsız havaya rağmen aheste aheste ileriye doğru kayıyor, kıvrımlı kenarlı yıldızlı, dipsiz gökyüzünden belirgin bir şekilde ayrılıyordu. Genç kazak karşısında sadece tereki, ve uzakları görüyordu. Arkasında ise her iki yanında duvar gibi kamışlar yükseliyordu. Arada sırada kamışlar bir neden yokken sallanmaya, birbirlerine sürtünerek hışırdamaya çalışıyorlardı. Aşağıdan bakıldığında sallanan sazlar aydınlık göğe doğru uzanmış, hafif hafif sallanan tomurcuklu ağaç dallarını çağrıştırıyordu. Kıyı neredeyse Kazakların ayaklarının dibinde başlıyor, Sular hemen önlerinden köpüre köpüre akıyordu. Tıpkı cam gibi pardayan kahverengi su aralıksız kıpırtılarla oynaşıyor, sığlık yerlerde rengi hafif kızıl görünüyordu. Daha da ileride su, kıyı ve bulut hepsi birden göz gözü görmeyecek zifiri bir karanlık içinde yitip gidiyorlardı. Suyun üzerinden zaman zaman koyu renk gölgeler kıpırdanıyordu. Kazak genci keskin gözleriyle bunların suya kapılıp giden ağaç dalları olduğunu seçebiliyordu. Ancak arada bir çakan bir şimşek, kapkara bir aynadaki yansıma gibi bir an için karşıdaki düz kıyıya aydınlatıyordu. Gecenin monoton sesi, kamışların hışırtısı, kazakların horultusu, sivrisineklerin vızıltısı, akıp giden suyun şırıltısı ya zaman zaman uzaktan uzağa duyulan bir silah sesi, ya kıyıdan kopup yuvarlanan toprağın boğuk gürültüsü, ya iri bir balığın aniden sudan fırlayıp sonra yeniden suya düşmesiyle oluşan şıpırtı, ya da balta girmemiş sık yabani ormanda yürüyen bir hayvanın kırdığı dalların çıkardığı çatırtı ile bozuluyordu. Bir ara terekin üstünden bir baykuş uçtu. Her vuruşta kanatları birbirine çarpıyordu. Kazakların tam başının üzerinden geçen baykuş, Ormana doğru döndü. Bir ağaca yaklaşarak sık kanat çırpışlarıyla dolanıp durdu. Uzunca bir süre bir şeyler arandı. Sonunda yaşlı bir çınarın üzerinde tüneli. Böyle beklenmedik bir ses duyduğunda uyumayan kazak kulak kabartıyor, gözlerini kısarak çevresini gözlüyor, heyecanlı tüfeğine davranıyordu. Gecenin büyük bir kısmı geride kalmıştı. Kara bulut batıya doğru kayarak, Yırtık kenarlarının arasından yıldızlı gökyüzünü gösterdi. Dağların üzerinde altın renkli ters dönmüş bir yay biçimini almış, ay ortalığı aydınlattı. Birden ortalık serinledi. Nazarka bir ara uyanıp, bir şeyler söyledikten sonra tekrar uyudu. Lukashka'nın canı sıkılarak ayağa kalktı. Kılıcının altındaki bıçağı çekti ve eline geçirdiği bir dalı yontmaya başladı. Aklında... Hep şu dağlarda oturan çeçenler, oradan buraya geçen cesur delikanlılar, o delikanlıların kazaklardan hiç korkmadıkları, belki de ırmağın bu kesiminden olmasa bile başka bir yerinden bu yana doğru geçebilecekleri vardı. Arada bir ırmağın daha ilerisini görebilmek için uzanıyor ama hiçbir şey göremiyordu. Ayın solgun ışığında sönük sönük parlayan sulara, ve bu sulardan belli belirsiz ayrılan karşı kıyıya baka baka en sonunda çeçenleri düşünmeyi bıraktı. Şimdi artık tek beklediği şey arkadaşlarını uyandırıp kasabaya döneceği zamandı. Kasabayı düşününce de aklına Dunka geliyordu. Dunka'ya canım derdi. Kazaklar sevgililerine öyle derler. Onu düşündüğü zaman içinde bir sıkıntı duyuyordu. Sabah olmak üzereydi. Suyun üstü gümüşü bir sis tabakasıyla kaplanmıştı. Lukaşka'nın biraz ilerisinde yeni palazlanmış kartallar tiz bir sesle çığlık atarak kanatlarını çırpmaya başlamışlardı. Derken uzaklardan kasabanın bulunduğu yönden bir horoz sesi duyuldu. Ardından bir ikincisinin uzun uzun ötüşü, sonra da başka horozların bu seslere verdiği karşılıklar gelmeye başladı. Lukaşka, Yontuğu değneyi elinden bıraktı. Gözlerinde ağırlık hissederek artık şunları uyandırmalı diye düşündü. Arkadaşlarına doğru yönelerek hangi ayağın kime ait olduğunu kestirmeye çalıştı. O sırada Terek'in karşı kıyısından suya bir şey düşmüş gibi bir ses geldi. O zaman tekrar ters dönmüş bir yayı andıran ayın altında yavaş yavaş aydınlanmaya başlayan sadece dağlardan oluşmuş ufka, tereke ve karşı kıyıya sulardan ayıran karanlık çizgiye sonra da suların üzerinden akan şimdi artık şöyle böyle fark edilebilen kütüklere baktı. Bir an için sanki kendisi hareket ediyormuş üzerindeki kütüklerle birlikte terek hareketsiz duruyormuş gibi bir his duydu. Bu duygudan kısa bir sürede kurtularak gözlerini yeniden dikkatli bir şekilde sulara dikti. Siyah Köklü kocaman bir kütük dikkatini çekmişti. Kütük tuhaf bir şekilde köpren suların arasında, hiç devrilmeden, sarsılmadan tam ortadan kayıyordu. Ayrıca sanki akıntının yönünde değil de yanlamasına tereke aşıyordu. Kütük sığlık bir yere geldiğinde durup garip bir şekilde kımıldamaya başladı. Lukaşka ağacın altından uzanan bir el görür gibi oldu. İşte bir abrek'i öldürmek üzereyim diye düşündü. Acele etmeden, çevik hareketlerle tüfeğini kaldırarak destekledi. Sakin bir şekilde emniyetini açtı. Soluğunu tutarak, gözlerini hedeften ayırmadan nişan aldı. Çocukları uyandırmama gerek yok, diye düşündü. Yüreği heyecanla hızlı hızlı çarpıyordu. Bir an durakladı, kulak kabarttı. O kara kütük yine şapırsıyla suya çarptı. Yine akıntının ters yönünde kayarak, bu taraftaki kıyıya doğru gelmeye başladı. Lukaşka, ''Tanrı yardım etse de elimden kaçmasa.'' diye düşündü. Birden ayın solgun ışığı altında, kütüğün ön kısmında bir Tatar kafası fark etti. Tüfeği o tarafa doğru çevirerek, tam başına nişan aldı. Tatarın kafası sanki çok yakında, kütüğün hemen ucuna yapışık gibiydi. Lukaşka, birden dizinin üstünde doğrularak sevinçle, ''Tamam, bu bir abrek diye düşündü. Tüfeği hedefe bütün dikkatiyle bakarak yeniden ayarladı. Uzun namlunun ucundaki hedef zor fark ediliyordu. Lukaşka, çocukluğundan kalma bir alışkanlıkla, bütün kazakların nişan alırken yaptıkları gibi, kendi kendine, ''Tanrı yardımcı mı olsun?'' diye mırıldanarak tetiği çekti. Patlamayla birlikte bir parıltı, çok kısa bir süre için, Kamışları ve suyu aydınlattı. Tüfeğin patlamasıyla çıkan yırtıcı ses, ırmağın üzerinde ta uzaklara kadar yankılandı. Sonra çok uzaklarda bir uğultu halini alarak yok oldu. Gütük artık ters yönünde değil, akıntıyla birlikte döne döne sarsıla sarsıla aşağı doğru kayıyordu. Yarguşov, yattığı çukurdan doğrularak el yordamıyla tüfeğini arayıp buldu. ''Hey, tut onu diyorum sana!'' diye bağırdı. Lukaşka dişlerini sıktı. Sonra fısıltı halinde bir sesle. ''Sus be, abrek geldi.'' dedi. Nazarka ''Hey Lukaşka, kime ateş ettin? Kim, kimi vurdun?'' diye sordu. Lukaşka herhangi bir karşılık vermedi. Bir taraftan tüfeğini dolduruyor, bir taraftan da uzaklaşan kütüğü izliyordu. Kütük az ötedeki sığlık bir yerde kıyıya oturdu. Arkasında suyun üzerinde sallanan iri bir şey belirmişti. Kazaklar, hey kimi vurdun söylesene diye sorup duruyorlardı. Luka, söyledik ya abrekler geliyor dedi. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle yoksa tüfeği elinden düşürdün de mi patladı? Lukaşka heyecandan tıkanacak bir halde ayağa fırladı. Bir abrek vurdum, öldürdüm onu işte diyerek parmağıyla ilerideki sığlığı işaret etti. Adam yüzüyordu. Ben de onu vuruverdim. Şuraya baksanıza. Yargışov hala gözlerini ovuşturmaktaydı. Atıp durma yeter. Lukaşka adamı öyle güçlü bir şekilde omuzlarından tutup kendisine doğru çekti ki Yargışov elinde olmadan ah diye bağırdı. Lukaşka yalan söylüyorum öyle mi? Baksana bir bak karşıya. Şuraya şuraya bak dedi. Yarguşov, Lukaşka'nın gösterdiği tarafa baktı. Ölüyü görünce sesinin tonu değişti. Hey tanrım, bak sana ne söyleyeceğim. Sen şimdi bunu öldürdün ya, arkasından başkaları gelecek. İnan bana, gelecekler göreceksin. Bunu fısıldayarak söylemişti. Kendi tüfeğini alıp kontrol etmeye başladı. Bu adam öncüydü. Artık buraya mı yoksa, biraz ileriye mi çıkarlar bilemem ama gelecekleri kesin. İnan bana doğru söylüyorum. Lukaşka kemerini açıp üzerindeki çerkez kıyafetini çıkarmaya başladı. Yarguşov: deli misin sen? Nereye gidiyorsun? diye bağırdı. Nasıl yaklaşırsın oraya? Seni anında delik deşik ederler. Doğru söylüyorum sana. Nasıl olsa öldürdün işte. Kaçacak hali yok artık merak etme. Şu ölçeyi versene. Biraz barut doldurayım. Sen de var değil mi? Nazar. Sen de hemen karakola git. Yalnız kıyıdan gitme. İnan ki öldürürler seni. Sözümü ciddiye al. Nazarka, ben oraya tek başıma mı gideceğim? Sen gitsene, diye öfkeli bir sesle karşılık verdi. Lukaşka, üzerindeki çerkez elbisesini çıkardıktan sonra kıyıya doğru ilerledi. Yargı şov, tüfeğine barıt doldurmakla uğraşıyordu. Sana gitme diyoruz işte, dedi. Baksana, yerinden kımıldadığı bile yok. Artık ben gördükten sonra, sabaha kadar biraz bekle, ne olacak? Bak karakoldan gelsinler, hadi. Nazar git artık sen. Amma da korkakmışsın ha, bırak artık korkmayı. Nazarca, hey Luka baksana, dedi. Adamı nasıl vurduğunu bile anlatmadın, anlatsana hadi. Lukaşka suya girmekten vazgeçti. Hadi karakola ikiniz beraber gidin, ben burada oturur beklerim. Söyleyin kazaklara, devreye çıkarsınlar. Adamlar buralarda bir yerlere çıkarmışlar. Onları bulup yakalamalı. Yarguşov oturduğu yerden kalktı. Haklısın, kaçıp giderler, hepsini yakalamalı. Doğru olan bu. Yarguşovla Nazarka yola koyuldular. Karakola doğru yürümeye başlamadan önce haç çıkardılar. Kıyı boyunca gitmeyip fundaların arasından dalları kıra kıra Kendilerine güç bela yol açmaya çalışarak ilerliyorlardı. Sonunda ormanın ortasındaki keçi yoluna ulaştılar. Yargı şov, dikkatli ol Luka, sakın kımıldayayım deme. Adamlar burada da kesebilirler seni. Gözünü iyi aç, dalga geçmeye kalkma anlıyor musun? dedi. Luka arkalarından, sen kendi işine bak, ben ne yapacağımı bilirim diye seslendi. Sonra tüfeğini kontrol ederek yeniden Tümsey'in arkasına oturdu. Yalnız kalmıştı. Gözünü sığlık yerlerden ayırmıyor, arada bir acaba gelen var mı diye kulak kabartıyordu. Ancak karakol bir hayli uzaktı. Lukaşka ise sabırsızlık içindeydi. Gelenlerin öldürdüğü Abrek'le birlikte kaçıp kurtulacaklarını düşünüyordu. Bunu düşündükçe o akşam, Nişan alıp da vuramadığı yaban domuzuna nasıl kızmışsa şimdi de kaçacaklarını sandığı abrekler için de öyle düşünüyordu. Durup durup etrafına bakınıyor, dikkatle karşı kıyılara göz gezdiriyor. Belki biri görünür diye heyecanla bekliyor. Tüfeğini desteklerin üzerine iyice yerleştirerek ateş etmeye hazırlanıyordu. Kendisini de öldürebileceklerini düşünmüyordu bile. Ortalık ağırmaya başlamıştı. Sığlıkta suların dalgalanmasıyla hafif hafif yalpalayan çeçenin ölüsü artık iyice seçilebiliyordu. Birden kazakın yanındaki kamışlar çatırdadı. Ayak sesleri duyuldu. Sonra sazlar aralandı. Kazak tüfeğini tekrar ayarladı. Tanrı yardımcım olsun diye fısıldadı. Emniyetin açılmasıyla çıkan tok sesle birlikte ayak sesleri aniden kesilmişti. Sonra oldukça sakin, kalın bir ses duyuldu. ''Hey kazaklar, amcayı vurmaya kalkmayın sakın.'' Yaroşka amca kamışları aralayarak Lukaşka'nın yanına geldi. Lukaşka, ''Gerçekten de neredeyse seni vuracaktım.'' dedi. Yaşlı adam, ''Birini mi vurdun yoksa?'' diye sordu. İhtiyarın ormanda, ırmağın üzerinde yankılanan gür sesi, sabahın derin sessizliğini bozarak, Lukaşka'nın çevresindeki gizemli havayı dağıtıvermişti. Sanki ortalık daha bir aydınlanmış, her şey daha açık seçik görünmeye başlamıştı. Lukaşka tüfeğin emniyetini indirdi ve sakin olmaya çalışarak oturduğu yerden kalktı. Görüyor musun amca, sen henüz bir şey vuramadın ama ben senden usta çıktım, ben bir canavar öldürdüm. İhtiyar şimdi gözlerini ayırmadan ölünün artık iyice fark edilebilen beyaz sırtına ve hemen altındaki kırmızı mıtırak sularıyla akıp giden tereke bakıyordu. Lukaşka bir kütüye sarılmış öyle yüzüyordu diye anlattı. Buna rağmen benim gözümden kaçmadı. Onu öyle bir vurmuşum ki, bak işte orada, ayağında lacivert potur var, tüfeği de yanında sanırım görüyorsun değil mi? Yaşlı adam öfkeyle, görüp de ne yapacağım diye homurdandı. Yüzünde ciddi, sert bir ifadeyle üzgün üzgün, bir cigiti öldürmüşsün dedi. Tam şurada oturuyordum ki, bir de baktım, öbür yandan kapkara bir şey görünüyor. Onu ta karşı kıyıdayken fark etmiştim. Sanki biri kıyıya yaklaşıp kendini suya atmıştı, şaşırıp kaldım. Suların üzerinde koca bir kütüğün yüzdüğünü gördüm. Ama suyun akıntısına uygun bir halde aşağı doğru değil, enine doğru geliyordu. Bir de baktım kütüğün altından bir baş göründü. Hayret! Dikkatle yeniden baktım. Etrafı kamışların arasından pek iyi seçemiyordum. Yerimden biraz doğruldum. Sanırım o namussuz da bir ses işitmişti. Çünkü o da bu tarafa dönmüştü. Kütüğün altından başını uzatmış bakıyordu. Kendi kendime, hey it. Seni asla elimden kaçırmam dedim. Tam adam kütüğün altından çıkıp çevresine bakınıyordu ki, ah anlatırken bile heyecandan boğazımda bir şeyler düğümleniyor. Tüfeğimi kurdum, hiç kımıldamadan bekledim. Adam bir süre durup sonra yeniden yüzmeye başladı. Tam ayın aydınlattığı yere gelmişti. Sırtının tamamı görünüyordu. Tanrı yardımcım olsun dedim. Bir de baktım ki barut dumanları arasında çırpınıyor. Gerçekten inledi mi yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Şükürler olsun öldürdüm diye düşündüm. Adam suyun sığ yerine geldiğinde her şey apaçık görünüyordu. Doğrulmaya çalıştı ama bunu yapamadı. Çırpındı çırpındı sonra kendini bıraktı. Her şeyi açıkça gördüm. Görüyor musun bak? Yerinden kımıldamıyor bile. Ölmüştür sanırım. Kazaklar karakola gittiler. Bari öteki abrekleri elimizden kaçırmasak. İhtiyar, onların hemen yakalanabileceklerini mi sanıyorsun? dedi. Bana kalırsa iş işten geçti artık kardeşim. Sonra yine üzgün bir tavırla başını salladı. Bu sırada kıyıdan kimi yaya, kimi atlı gelmekte olan kazakların sesi duyuldu. Kazakların sesleriyle, Ağaç köklerinin çatırtıları birbirine karışıyordu. Luka, kayık mı getiriyorlar ne diye seslendi. Kazaklardan biri, aferin sana Luka, hadi getir bakalım onu buraya diye seslendi. Lukaşka, kayığın gelmesini beklemeden hızla soyunmaya başladı. Gözlerini avından bir an bile ayırmıyordu. Karakol komutanı, aceleye gerek yok, kayığı bekle. Nazarka getiriyor şimdi diye bağırdı. Bir başka kazak, hey aptallık etme, belki herif daha ölmemiştir, belki de özellikle ölü numarası yapıyordur. Hiç değilse kılıcını yanına al diye seslendi. Luka foturunu çıkarıyordu. Kapa çeneni diye bağırdı. Bir çırpıda soyunu verdi. Önce haç çıkardı, sonra olduğu yerden bir zıplayışta kendini suya attı. Önce suyun dibine daldı. Sonra bembeyaz kollarını genişçe açarak sırtı suyun üzerinde akıntıyı yanlamasına geçip terekin sığlık yerine doğru yüzdü. Kalabalık kazakların gür sesleri bir uğultu halinde kıyılarda yankılanıyordu. Üç atlı Lukaşka'nın yüzdüğü yerin tam karşısındaki yere kadar gitti. Irmağın kıvrıldığı yerde bir kayık göründü. Lukaşka Pütüğün bulunduğu sığlığa gelince sudan çıkarak ayağa kalktı. Ölüye doğru gidip eğildi. Onu bir iki kez çevirdi, sonra tiz bir sesle olduğu yerden bağırdı. Ölmüş bu! Kurşun, çeçenin başına isabet etmişti. Üzerinde sadece lacivert bir potur vardı. Gömleği, çerkez elbisesi, tüfeği, kılıcı sırtına bağlıydı. Bütün bunların üzerine bir de İri bir kütük bağlanmıştı. İşte Lukaşka'yı ilk anda yanıltan buydu. Çeçe'nin ölüsü kayıktan indirilip kıyıdaki otların üzerine boylu boyunca yatırıldığı zaman çevresini sarmış bulunan kazaklardan birisi ''Amma da iri bir sazan yakalamışız ha'' dedi. Bir başkası ''Seni ne kadar da sarıymış'' diye söylendi. Üçüncü bir kazak ''Bizimkiler nereye gittiler acaba?'' dedi. Sanırım hala diğer taraftadırlar. Bu adam öncü olmalı. Bu şekilde yüzmesi bunu gösteriyor. Hem zaten ne diye bir adam tek başına ırmağı yüzerek geçmeye kalksın. Lukaş kakıyı da titreyerek ıslak çamaşırına sıkarken alaylı bir tavırla konuşuyordu. Anlaşılan uyanığın biriydi. Belki de öncü olmaya herkesten çok istemişti. Anlaşılan köyünün en cigit genciydi. Baksanıza sakalı hem kınalı hem de kısa kesilmiş. Kalabalıktan biri kıyafetlerini de bir torbaya koyup sırtına bağlamış dedi. Bu şekilde yüzmesi elbette daha rahat ve kolay olmuştur. Karakol komutanı ölen adamın sırtına bağlı olan kılıcı tüfeği alarak ''Bana bak Lukaşka'' dedi. Kılıcını gömleğini kendine al. Tüfeğine gelince ''Daha sonra bana gel'' Sana onun için üç moneta veririm. Hey, bu havada bir tüfek üstelik. Karakol komutanı bu sözleri söylerken tüfeğin namlusuna üflüyordu. Böyle bir tüfeği ana olarak almak benim için gurur verici bir şey olur doğrusu. Lukashka karşılık vermedi. Bu dilenciliğin hoşuna gitmediği halinden anlaşılıyordu. Ama bundan kaçınmasının da mümkün olmadığını biliyordu. Yüzü asık ve kaşları çatık bir halde Çeçen'in gömleğini yere fırlattı. Hey tanrım dedi, gömlek de bir şeye benzeseydi, bayguş bir şey. Kazaklardan biri, odun toplamaya giderken giyersin dedi. Bu kaşkanın az önceki öfkesi yatışmış gibiydi. Hemen komutanına vermiş olduğu armağandan kendisi için bir çıkar sağlama isteğine kapıldı. Mosev. Ben eve gidiyorum, dedi. Eh, git bakalım. Komutan bunu söyledikten sonra tüfeği incelemeyi sürdürerek öteki kazaklara seslendi. Ölüyü karakolun diğer tarafına götürün çocuklar. Sonra güneşten korumak için üzerine de bir çadır yapsanız iyi olur. Belki de dağlılardan birileri ölüyü almak için pazarlığa gelir. Biri, hava o kadar sıcak değil ki, dedi. Bir başka kazak, olsun. Çakalların gelip onu parçalaması da pek iyi olmaz doğrusu diye söze karıştı. Başında nöbet tutmalı. Ölülerini almak için geldiklerinde çakallara yem olduğunu görürlerse çok kötü olur. Karakol komutanı neşeyle Eh Lukashka artık ellerinden kurtulamazsın. Çocuklara bir kova içki borçlusun dedi. Kazaklar evet adet yerini bulsun dediler. Şans yüzüne güldü. Görmeden bir abrek öldürdü. Daha ne olsun? Lukaşka, madem tüfeği alıyorsun, kılıçla gömleği de al. Daha fazla para verirsin. İstersen poturu da alabilirsin. O da senin olsun, diyordu. Zaten bu potur bana olmaz. Herif kavruğun tekiymiş. Kazaklardan biri gömleğe bir moneto verdi. Bir diğeri kılıca karşılık bir kova içki önerdi. Lukaşka, ''Merak etmeyin çocuklar, içkinizi içeceksiniz.'' dedi. ''Bir kova içki getireceğim. Üstelik kasabadan kendim getireceğim.'' Nazarka, poturu da parçalara ayırıp ''Kızlara mendil diye hediye edersin.'' dedi. Kazaklar kahkahalarla güldüler. ''Karakol komutanı, yeter artık kesin gülmeyi.'' diye çıkıştı. ''Götürün şu adamı, koğuşun önündeki bu pislik yığını nedir?'' Lukaşka isteksizce ölüyü yerden kaldıran kazaklara hadi kımıldayın diye bağırdı. Onu getirsenize buraya. Kazaklar da sanki komutan oymuş gibi hemen bu emre uydular. Ölüyü birkaç adım ileri sürükleyip ayaklarını yere bıraktılar. Cansız ayaklar sallanarak tok bir sesle yere çarptı. Kazaklar iki yana çekilerek bir süre ölünün etrafında sessizce durdular. Sürekli ona bakıyorlardı. Nazarka ölünün yanına yaklaştı. Şakağındaki kanlı kurşun izini görebilmek için yana dönmüş başını düzeltti. Baksanıza kurşun tam da hedefe isabet etmiş. Tam beynine. Merak etmeyin. Elimizde kalmaz. Er geç sahipleri işi öğrenip almaya gelirler. Hiç kimseden bir karşılık gelmedi. Sanki kız doğmuş gibi ortalığa derin bir sessizlik çökmüştü. Güneş artık gökyüzünde iyice yükselmişti. Çevreye yayılan ışıklarıyla yeşilliği aydınlatıyordu. Terek uyanmış olan ormanın içinde az ötede kaynaya kaynaya akıp gidiyordu. Her yönden sabahı karşılayan sülünlerin birbirlerine seslenişleri duyuluyordu. Kazaklar sessizce vurulan adamın çevresinde kıpırdamadan duruyor, onu seyrediyorlardı. Üzerinde rengi koyulaşmış lacivert poturu, Kuşakla sarılmış çukur karnıyla kahverengi çıplak bedeninin hatları güzel ve düzgündü. Kastı kolları vücudunun iki yanına düz bir şekilde uzanmıştı. Kanı pıhtılaşmış yarasıyla saçları kazınmış, yuvarlak esmer başı arkaya doğru düşmüştü. Dümdüz güneşten kavrulmuş alnı saçları dipten kesilmiş olan kısmından gözle görülür bir biçimde ayrılıyordu. Açık kalmış cam gibi mat gözlerinin göz bebekleri yukarı doğru kaymıştı. Sanki karşısındakilerin ötesine ta uzaklara, yukarılara doğru bakıyor gibiydi. Kısa kesilmiş bıyıkların altından görünen ince dudaklarının kenarları gerilmişti. Sanki yüzünde oldukça anlamlı içten bir gülümseme var gibiydi. Kızıl tüylerle kaplı, ince bilekli ellerinin içeriye doğru bükülmüş parmaklarının tırnakları kınalıydı. Lukaşka henüz giyinmeye başlamamıştı. Boynu kıpkırmızı görünüyordu. Gözleri de her zamankinden daha parlaktı. Geniş kasları durmadan atıp duruyordu. Beyaz sağlam vücudundan sabah serinliğinde belli belirsiz bir buğu yükseliyordu. Ölüyü beğendiğini gösterecek şekilde işte o da insandı dedi. Kazaklardan biri elbette orası öyle ama ''Acaba sen onun karşısına çıkmış olsaydın acaba, sana fırsat verir miydi?'' dedi. Aralarında derin bir sessizlik oldu. Sonra tekrar hareketlenmeye, konuşmaya başladılar. İki kişi çadır kurmak için dal kesmeye giderken, diğerleri de ağır ağır karakola doğru yürüdüler. Nazarka ile Lukaşka da kasabaya gitmek üzere hazırlık yapmak için koğuşa girdiler. Aradan yarım saat kadar bir süre geçtikten sonra Terek'le kasabanın arasında yer alan sık ormanın içinden, Lukaşka ile Nazarka neredeyse koşar adımlarla evlerine gidiyor, bir yandan da durmadan konuşuyorlardı. Lukaşka sert bir sesle, ona ''Seni benim gönderdiğimi sakın söyleme, yalnızca kocasının evde olup olmadığına bak o kadar, anladın mı?'' diyordu. Nazarka itaatkar bir tavırla ''Peki, ben daha sonra Yamka'ya giderim. Orada eğleniriz. Tamam mı? dedi. Lukaşka, e ee, şimdi eğlenmeyip de ne zaman eğleneceğiz? diye karşılık verdi. İki kazak kasabaya vardıklarında hemen içki içtiler. Sonra evlerine gidip akşama kadar güzel bir uyku çektiler. Olayın üzerinden üç gün geçtikten sonra Kafkas Piyade Alayı'na ait iki birlik Nova Milinskaya kasabasına gelip yerleşti. Birliğin koşumları çözülmüş arabaları alanda duruyordu. Aşçılar, kafalarına göre bir çukur kazıp, civardaki avlulardan izin almadan ellerine geçirdikleri odunları toplayıp, lapa pişirmeye başlamışlardı. Onbaşılar askerleri sayıyor, seyisler atları bağlamak için yerlere kazık çakıyorlardı. Tellallar, Sanki oranın yerlileriymiş gibi sokak sokak dolaşıyor, çıkmaz sokaklara giriyor, subaylara ve askerlere kalacakları evleri gösteriyorlardı. Bir tarafta yan yana dizilmiş yeşil sandıklar duruyordu. Bir başka yerde arabalarla atlar bir araya toplanmışlardı. Yine başka bir yerde de içinde lapa pişen kazanlar kaynıyordu. Yüzbaşı, Teğmem, Başçavuş, Onisin Mihailoviç, bu karışıklığın ortasında ayakta duruyorlardı. Bütün hareketlilik, birliklerin yerleşmeleri emredilen kasabada yaşanıyordu. Bu nedenle birliktekiler kendilerini sanki evlerindeymiş gibi hissediyorlardı. Neden buraya yerleşmişlerdi? Kazaklar nasıl insanlardı? Orada yaşayanlar evlerinde askerlerin kalmasından rahatsız olmayacaklar mıydı? Raskolniklerden miydiler yoksa değil mi? Bütün bunlar askerlerin hiç umrunda değildi. Yoklamadan sonra serbest bırakılan yorgun, üstü başı toz içindeki askerler dağınık bir halde arı sürüsü gibi uğuldayarak meydana ve sokaklara dağılmışlardı. Kazakların bu işten hoşlanmadıklarını fark etmeden çiftler çiftler oldukça neşeli sohbet ederek tüfeklerini şakırdatarak evlere giriyor, silahlarını duvara asıyor, torbalarını açıyor, kadınlara kızlara takılıyorlardı. Askerlerin en çok hoşlarına giden yere, lapa piştiği kazanların başına büyük bir grup yığılmıştı. Askerler kazanların ağzından çıkan ve sıcak göklere doğru yükselen, yukarıda beyaz bir bulut oluşturan duman'a, arada bir de tertemiz duru havada erimiş cam gibi parlayan çoban ateşine bakıyor, fıkralar anlatıyor. Bütün avlularda askerler vardı. Kahkahalar arasında evlerini gelenlerden korumaya çalışarak askerlere su ve kapkacak vermemekte direnen kazak kadınlarının öfkeli tiz çığlıkları duyuluyordu. Kızlı erkekli bütün çocuklar annelerine ya da birbirlerine sokularak büyük bir şaşkınlıkla o güne kadar hiç görmedikleri askerlere bakıyor, korktukları için de onların yanına fazla yaklaşamıyorlardı. Yaşlı kazaklar evlerinin önüne çıkıp tümseklerin üzerine oturmuş Sanki olanları önemsemiyormuş gibi, bütün bunların sonunun nereye varacağını hiç bilmiyormuş gibi askerlerin telaşlı koşuşturmalarına, canları sıkkın, aralarında hiç konuşmadan bakıyorlardı. Yaklaşık 3 aydan beri Kafkasya'da bulunan birbirliye birliğe olarak girmiş olan Olenine, kasabanın en iyi evi Kazak reisi İlya Vasilyev için yani Ulita teyzenin evi verilmişti. Vanyuşa üzerinde bir Çerkes kıyafetiyle Grozna'da satın aldığı kabardın cinsi bir atın sırtındaydı. Beş saatlik bir yolu kat ettikten sonra onlara ayrılan vin avlusuna geldi. Sonuna kadar açık olan kapıdan içeri hızla yorgunluktan bitkin bir halde girdi. Olenin'e ''Tanrım bakalım buralarda başımıza neler gelecek Dmitri Andriyevich'' dedi. Olenin atı okşayarak Eşya yüklü arabayı getirdikten sonra hemen eşyaları ayırıp yerleştirmeye koyulan Terli, saçları karışık ve yüzünde üzüntülü bir ifade bulunan Vanyuşa'ya neşeyle baktı. Ne var ki Ivan Vasiliç? Oleni'nin dış görünüşü tamamen değişmişti. Önceden yüzü hep sinek kakıydı, tıraşlıydı. Şimdi ise yeni uzayan bir bıyığı ve sakalı vardı. Sabahlara kadar süren eğlencelerden, uykusuz gecelerden dolayı hep sapsarı olan yüzünde, şimdi yanaklarında, anında, kulaklarının arkasında ciddi güneşten yanmış, tunç rengine bakan sağlıklı, kırmızımtırak bir renk almıştı. Üzerinde yepyeni siyah bir fırak yerine, beyaz, kirli, geniş kırmalı bir çerkez elbisesi ve elinde de tüfek vardı. Sırtında tertemiz, kolalı bir gömlek yerine bezden dikilmiş, Yanık boynunu sımsıkı kavrayan ve kırmızı dik yakalı bir kazak gömleği vardı. Çerkez usulü giyinmişti ancak ona uymayan tarafları da vardı. Buna rağmen bütün vücudundan sağlık fışkırıyor gibiydi. Her halinden kendine güvendiği ve çok da neşeli olduğu belli oluyordu. Vanyusha, bakın siz neşelisiniz dedi. Bu adamlarla gidip bir de siz konuşsanız görürsünüz. İnsanın her davranışına nasıl set çekiyorlar? Olmaz da olmaz diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. O kadar işte. Ağızlarından doğru dürüst bir çift söz bile alamazsınız. Vayuşa bunları söyledikten sonra demir kovayı eşeğe doğru fırlattı. Sanki herifler Rus değil de başka bir şey. Sen de gidip reisle konuşsaydın. Vayuşa'nın canı sıkılmıştı. Ben reisin yerini nereden bileyim diye söylendi. Olen'in çevresine bakınarak, Tanrı aşkına, seni kim kızdırdı böyle diye sordu. Ne bileyim ben, Tanrı cezasını versin. Burada bir tane bile doğru dürüst ev sahibi yok. Sorup öğrendim. Kiriga diye bir yer varmış, oraya gitmiş. Karısı ise öylece de bir kadın ki, evlere şenlik. Varnuşa bunu söylerken, kadının nasıl bir bela olduğunu göstermek için başına ellerinin arasına almıştı. Bakalım burada nasıl yaşayacağız? Bu herifler Tatarlardan bile beter doğrusu. Sözde Hristiyanlarmış. Bence Tatarlar bunlardan çok daha asil. Vanyuşa bunu söyledikten sonra kadının taklidini yaparak Kriga'ya gitmiş. Ne biçim bir Kriga'ya gittiğini, ne diye böyle bir şey uydurduklarını çok iyi biliyorum. Sonra yere tükürdü ve arkasına döndü. Olen'in atının üzerinden şakacı bir savırla sordu. Demek bunların davranışları bizim köylüler gibi değil. Öyle mi? Vanyuşa yeni yaşama biçimlerinden hiç hoşlanmadığı halde kaderine boyun eğmiş bir biçimde üzüntülü bir tavırla "Hiç olmazsa şu ata ağacını efendim." dedi. Ölenin attan inip ayaklarını yere hafifçe vurduktan sonra "Demek Tatarlar bile bunlardan daha asil öyle mi Vanyuşa?" diye sordu. Vanyuşa efke ile "Bakıyorum da siz gülüyorsunuz." ''Sizce bunlar komik olabilir ama'' dedi. Olen'in gülümsemeyi sürdürüyordu. ''Dur Ivan Vasilyeviç, gücenme bana, izin ver. Ev sahipleriyle bir de ben görüşeyim. Göreceksin her şey yoluna girecek. Buradaki hayatımız öyle güzel olacak ki sadece sen sakin ol yeter.'' Vanyusha karşılık vermek yerine sadece gözlerini kısarak beynin arkasından onu küçümsüyormuş gibi bir tavırla baktı ve başını salladı. Vanyusha Olenin'e sadece bir beyefendi gözüyle bakıyordu. Olenin de Vanyusha'yı sadece bir uşak olarak görüyordu. Biri gelip de onlara arkadaş olduklarını söylemiş olsaydı, herhalde ikisi de bunu kabul etmezdi. Oysa her ikisi de bunun farkında değildi ama onlar gerçekten iki arkadaştılar. Vanyusha Olenin'lere geldiğini henüz 10 yaşındaydı. Olenin'in yaşı da aynıydı. 15 yaşına geldiğinde bir süre laf olsun diye Vanüşe'ye biraz Fransızca öğretmişti. Vanüşe bundan bir hayli gurur duyuyordu. Arada bir keyfi yerinde olduğu zamanlar Fransızca birkaç kelime söyler, arkasından da her zaman aptal aptal gülerdi. Ole'nin evin önündeki basamakları koşarak çıktı. Taşlı açılan kapıyı itti. Kazak kadınlarının her zaman yaptıkları gibi üstünde sadece pembe bir elbiseyle dolaşmakta olan Maryanka korkarak kendisini kapının diğer tarafına attı. Duvara yapışarak Tatar usulü biçirmiş elbisesinin geniş koluyla yüzünün alt kısmını gizledi. Olen'in kapıyı biraz daha araladı. Loş ışıkta karşısında uzun boylu, endamlı, genç bir kazak kadınının durduğunu fark etti. Gençliğin verdiği bir merakla Sanki açgözlü biriymiş gibi onu tepeden tırnağa süzdü. İncecik basma elbisesinin altından el değmemiş sağlam hatları görünen, çocukça bir ürkeklikle, karışık bir vahşetle merak içinde kendisine bakan o olağanüstü, siyah gözleri fark edince Olen'in ''İşte bu hayalimdeki kadın'' diye düşündü. Ama hemen sonra aklından başka bir düşünce geçti. Bunlardan burada kim bilir daha kaç tane vardır... Bunun üzerine diğer odaya açılan kapıya yöneldi. İhtiyar Ulitka teyze de aynı biçimde, sırtında yalnızca bir ile arkası ona dönük, iki büklüm olmuş yerleri süpürüyordu. Ole'nin, ''Merhaba anne, kiraladığım oda için geldim.'' diye söze başladı. Kazak kadını tavrını bozmadan, hala güzel fakat sert bir ifade taşıyan yüzünü ona çevirdi. ''Buraya neden geldin? Bizimle dalga mı geçmek istiyorsun ha?'' Söyle bakalım, hele bir daha güldüğünü göreyim, Tanrı cezanı versin diye bağırdı. Ona çatık kaşlarının altından yan gözlerle bakıyordu. Olen'in katıldığı yorgun fakat korkusuz Kafkas birliğinin gittiği her yerde, hele savaş arkadaşı olan Kazaklar tarafından sevinçle karşılanacağını düşündüğü için böyle bir davranış karşısında hem şaşırmış hem de canı sıkılmıştı. Ancak yine de yaşlı kadına tutacağı odanın parasını vereceğini anlatmak istiyordu. Kadın ise onun konuşmasına fırsat bile vermedi. Sözünü keserek buraya neden geldin diye tiz bir sesle bağırdı. Bela mı arıyorsun? Şu tıraşlı surata bakın hele, dur bakalım. Evin efendisi gelir, sana kalacağın yeri gösterir. Bizim senin o pis paralarına ihtiyacımız yok. Biz senin gibileri daha önce de gördük. Evin her tarafını sigaranın pis dumanıyla kirleteceğini bilmiyor muyum? Bir de paradan bahsediyorsun. Sanki hayatımızda hiç para görmedik. Karnına kurşun yiye sice. Olenin, demek Vanyuş'a haklıymış. Gerçekten de Tatarlar bunlardan çok daha asildir, diye düşündü. Dışarı çıktı. Arkasından Ulitka teyzenin hala homurdandığını duyuyordu. Kapıdan çıkacağı sırada Maryana. Yine daha önce olduğu gibi sırtında o pembe elbiseyle ama bu defa yüzünü gözlerine kadar beyaz bir mendille bağlamış olarak hiç beklemediği bir anda büyük bir hızla önünden taşlığa fırladı. Kapının önündeki basamaklardan aşağı koşarken çıplak ayakları yerde tok sesler çıkarıyordu. Kısa bir süre durup ani bir hareketle geriye doğru dönerek gözlerinde alaylı bir ifadeyle genç adama baktı. Sonra evin köşesine dönüp kayboldu. Genç kızın sert, çevik adımları, yüzünü kapadığı beyaz mendilinin ardından bakan vahşi bakışlı parlak gözleri, sağlam yapılı vücudunun güzel hatları şimdi Olenin'i daha çok etkilemişti. Düşlerimdeki kadın bu olmalı diye düşündü. Sonra artık kira sorununu da kafasına takmadan Mariana'nın arkasından bakmaya devam ederek Vanyusha'ya yaklaştı. Vanyusha hala arabanın yanında eşyalarla uğraşıyordu. Ama keyfi biraz yerine gelmişti. Çok yabani bir kız dedi. Azgın bir kısrak gibi. Lafam işte ne olacak? Bunu gür bir sesle ve ukala bir tavırla söylemişti. Sonra kahkahalarla gülmeye başladı. Ev sahibi akşama doğru balık avından döndü. Gelenlerin oda için kira ödeyeceklerini duyunca karısının itirazlarını dikkate almadı. Vanyushan'ın da isteklerini yerine getirdi. Evde her şey yeni koşullara göre yeniden düzenlendi. Ev sahipleri sıcak olan odaya geçtiler. Seymen'e ise soğuk olan odayı ayda üç monetaya verdiler. Olenin yemeğini bitirdikten sonra yatıp uyudu. Karanlık basmak üzereyken uyandı. Kalkıp yüzünü yıkadı. Üstüne başına çeki düzen verdi. Yine yemek yedi. Bir sigara yakıp sokağa bakan pencerenin önüne oturdu. Hava biraz serinlemişti. Üzeri saçaklı evin gölgesi tozlu yolun üzerine, karşı eve kadar eğri olarak uzanıyor, hatta onun da ötesine geçiyordu. Karşıdaki evin kamışlarla kaplı düz damı, batan güneşin ışıkları altında pırıl pırıl parlıyordu. Kasaba derin bir sessizliğe gömülmüştü. Askerler evlere yerleşmiş, sesleri de duyulmuyordu. Sığır sürüleri çayırlıktan daha gelmemiş, Köylüler de henüz işten evlerine dönmemişlerdi. Oleni'nin kiraladığı ev kasabanın kıyısına oldukça yakındı. Arada bir Oleni'nin gelmiş olduğu yönden Terek'in öbür yakasından boğuk tüfek sesleri duyuluyordu. Sesler Çeçen köylerinden ya da kumu sovalarından geliyordu. Oleni'nin üç ay süren bir göçebe hayatından sonra kendisini oldukça iyi hissediyordu. Yıkanmış yüzünde bir tazelik, güçlü vücudunda da uzun bir yolculuktan sonra neredeyse unutulmuş bir temizlik, dinlenmiş olan organlarında bir dinginlik, büyük bir canlılık görülüyordu. Aynı huzur ve dinginlik ruhu içinde geçerliydi. Yaptığı yolculuk, karşılaştığı tehlikeler aklından geçiyordu. Bu tehlikeler karşısında da ötekilerden aşağı kalmayacak şekilde cesur davrandığını, bu yüzden yürekli Kafkaslar tarafından arkadaşlığının kabul edildiğini hatırlıyordu. Moskova'da bıraktığı anılar artık tamamen ruhunun derinliklerine gömülmüştü. Daha önceki hayatı tümüyle aklından çıkmıştı. Önünde yepyeni bir hayat vardı. Bu yeni hayatında henüz hiç hata yapmamıştı. Bu yeni hayata başlamış, yeni insanlar arasına katılmış, yepyeni bir insan olarak başkalarında kendisi hakkında iyi düşünceler uyandırabilirdi. İçinde gençliğinden kaynaklanan, hayatı kucaklamaya hazır nedenini bilmediği bir neşe duyuyor, bazen pencerenin dışında, evin gölgesinde zıp zıp oynayan çocuklara, bazen de yeni düzene sokulmuş odasına bakıyor, kendisine oldukça değişik gelen bu kasaba hayatına ayak uydurmaktan ne kadar zevk alacağını düşünüyordu. Arada bir gözlerini dağlara, gökyüzüne çeviriyor, o zaman anılarına ve hayallerine bu mağrur, bu göz kamaştırıcı doğanın sert, kaba güzelliğine karşı duyduğu hayranlık da ekleniyordu. Buradaki hayatı Moskova'dan ayrılırken düşündüğü gibi başlamamış olmakla birlikte, yine de hiç beklenmedik bir şekilde güzel bir başlangıç olmuştu. Düşündüğü, Hissettiği her şeye dağların, yalçın dağların, ulu dağların etkisi karışıyordu. Pencerenin öbür yanında zıp zıp oynayan kazak çocukları birden, yan sokaklardan birine doğru dönerek bağırmaya başladılar. ''Dişi köpeği öptü. Yaroşka amca dişi köpeği öptü.'' Birbirlerini ite kaka bir araya toplanmış, adamın geçmesine izin vermiyorlardı. ''Dişi köpeği öptü. Kılıcını içki parasına sattı.'' diye bağırıyorlardı. Bu bağırmaların hedefi omuzunda tüfeği, belindeki kemere bağlı sülünlerle avdan dönen yaroş amcaydı. Yaşlı adam çocukları güçlü elleriyle itip kakarak sokağın iki yanına bakarak gidiyordu. Öptüysem günahı benim çocuklar, günahı bana. Bu tekerlemelere hiç aldırış etmiyormuş gibi davranmaya çalışıyordu ama aslında için için kızıyordu. Köpeği bir içki parasına sattıysam günah benim, size ne oluyor diye tekrarladı. Çocukların yaşlı avcıya karşı olan bu davranışları Olen'in'i şaşırtmıştı. Fakat Yaroşka amca dedikleri adamın yüzündeki zeki ifade ve vücudunun güçlü yapısı onu daha da çok şaşırtmıştı. İhtiyara doğru döndü. ''Amca, kazak amca biraz buraya gelir misin?'' dedi. Yaşlı adam pencereye doğru döndü, durdu. Kısa kesilmiş saçlarının üzerinden kalpağını kaldırdı. ''Merhaba sevgili dostum'' dedi. Olinin de merhaba sevgili dostum diye yanıtladı. Sonra bu çocuklar sana neden böyle bağırıyorlar diye sordu. Yaroşka amca pencereye doğru geldi. İhtiyar saygı görmeye alışmış insanlara özgü bir şekilde sözcükleri uzata uzata, harflerin üzerine basa basa konuştu. Hiç, canım ne olabilir işte. Bulmuşlar benim gibi bir ihtiyar, alay ediyorlar. Sorun değil, çocukları severim ben. ''Varsın amcalarıyla eğlensinler. Sen askerlerin komutanı mısın?'' ''Olenin.'' ''Hayır ben teğmenim.'' dedi. ''Bu sülünleri nereden avladın?'' Yaşlı adam sırtını pencereye doğru dönerek kemerlerine sokulmuş olan 3 dişi sülünün çerkez kıyafetinin üzerinde bıraktığı kan lekelerini gösterdi. ''Ormanda tam 3 tane dişi sülün vurdum. Sen hiç sülün görmedin mi yoksa?'' ''İstersen ikisini sana vereyim, al.'' Pencereye doğru sülünlerden ikisini uzatmıştı. ''Sen de hava çıkar mısın?'' diye sordu. ''Evet, ben de çıkarım hava. Buraya gelirken dört sülünde ben vurdum.'' İhtiyar alaylı bir tavırla tekrarladı. ''Dört tane ha, öyle mi?'' ''Amma da çok vurmuşsun. İçki de içer misin sen?'' ''Çihir, içer misin?'' ''Elbette, neden içmeyeyim? Ben de bir erkeğim değil mi?'' ''Elbette, içkiyi de severim.'' ''Yaroşka amca, görüyorum ki aslan gibi delikanlısın.'' dedi. ''Gel seninle kunak olalım.'' ''Olenin, içeri gelmez misin?'' dedi. ''Sen de sülünleri alama.'' Seğmen'den hoşlandığı ihtiyarın yüzünden anlaşılıyordu. Temenin evinde bedava içki içebileceğini, bu yüzden iki sülün hediye etmekle pek bir şey kaybetmeyeceğini hemen anlamıştı. Biraz sonra evin kapısında Yaroşka amcanın gölgesi göründüğünde Olen'in ihtiyarın ne kadar iri yapılı olduğunu anladı. Bembeyaz bir sakalla çevrili, tunç renkli yüzünde yaşlılığın, bütün hayatını dolduran çetin işlerin izlerini gösteren derin çizgiler vardı. Kol, bacak ve omuz kasları yalnız genç adamlarda olduğu gibi dolgun ve kabarıktı. Çok kısa kesilmiş saçlarının altından, Vaktiyle açılmış yaralardan kalma dikiş izleri görünüyordu. Kalın damarları boynu tıpkı bir öküzünkü gibi kat kat olmuştu. Nısırlı dolgun elleri yer yer çizik içindeydi. Yaşlı adam eşiği hafif ve rahat adımlarla geçti. Tüfeğini sırtından indirip bir köşeye bıraktı. Sonra odaya bir göz gezdirerek, rafların üzerine dizilmiş çevreye yerleştirilmiş eşyalara şöyle içinden bir değer biçerek, Karşısındakinin durumu hakkında hemen bir fikir sahibi oldu. Ucu, yukarı doğru kalkmış çarıklarıyla yere yavaş yavaş basarak odanın ortası doğru yürüdü. Onunla birlikte de içeriye çihir, vodka, barut, kurumuş kan kokusundan oluşan keskin ama pek de kötü sayılmayacak bir koku yayıldı. Yaroşka amca duvarda asılı duran tasvirlerin önünde durdu. Ve yerlere kadar eğilip haç çıkardıktan sonra sakalını düzelterek Olenin'e yaklaşıp kocaman kapkara elini ona uzattı. ''Koş geldin'' dedi. ''Bu Tatarca merhaba demektir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında böyle derler. Bu sağlıklı olun, barış içinde olun demektir.'' Olenin de elini ona uzattı. ''Koş geldin'' dedi. ''Bu sözü biliyorum.'' Yeroşka azarlar gibi başını salladı. ''Hadi canım sen de. Sen bizim gelenekleri bilmiyorsun. Seni aptal seni. Biri sana koş geldin dedi mi sen de ona Tanrı senden razı olsun diyeceksin. Yani bu Tanrı senden hoşnut olsun demektir. İşte böyle evlat. Koş geldin demezsin. Ben sana bunların hepsini öğreteceğim. Bizim Ruslardan bir İlya Moseviç vardı. Onunla kunak olmuştuk. Aslan gibi adamdı. İçki içer, hırsızlık yapar, ava çıkardı.'' Hem de çok iyi bir avcıydı. Bunların hepsini ona ben öğrettim. Yaşlı adam Oleni'nin gittikçe daha çok ilgisini çekmişti. Peki bana ne öğreteceksin diye sordu. Seni ava götüreceğim, balık avlamayı göstereceğim, çeçenleri göstereceğim. İstersen sana bir sevgili bile bulabilirim. İşte ben böyle şaka yapmaktan hoşlanan biriyim. Yaşlı adam bunu söyledikten sonra güldü. Artık biraz oturayım oğlum, yoruldum. Karga mı? Olen'in ''Karga ne demek?'' diye sordu. ''Bu gürcüce bir sözdür. Olur'' anlamına gelir. ''Sen bana bakma. Bu sözü dilime dolamışım. Sevdiğim bir sözcüktür. Karga dedim mi şaka yaptığımı anlayabilirsin. İşte böyle arkadaşım. Hadi söyle çihir getirsinler.'' ''Senin emir erin yok mu? Var mı?'' ''İvan.'' Yaşlı adam Vanyuşa'nın adını bilmediği halde ona böyle seslenmişti. ''Sizde zaten bütün askerlerin adı Ivan değil midir?'' Onun adı da eminim Ivan'dır, değil mi? Olenin. Haklısın. Adı gerçekten de Ivan dedi. Sonra uşağa dönüp, "Vanyusha, lütfen ev sahiplerinden biraz çiğir iste ve bize getir." Yaşlı adam, "Ya Vanyusha ya da Ivan." dedi. İkisi de aynı şey değil mi? Siz neden bütün askerlere bu adı, Ivan adını veriyorsunuz? Ivan, oğlum, onlara söyle, açılmış fıçıdan versinler. Bu kasabada bunların çihirlerinin üstüne çihir yoktur. Sonra bir sekizliğe otuz kopekten fazla verme. Koca karı seni soyup soğana çevirmesin. Vanyuşa odadan çıktı. Yaroşka amca sonra saf bir tavırla konuşmasını sürdürdü. Bizim millet pek cahil, pek aptaldır. Sizleri adam yerine koymazlar. Onların gözünde sen bir Tatar'dan bile kötüsün. Ruslar için asker adamlar ne olacak derler. Bana göre ister asker olsun ister sivil herkes insandır. Senin de duyguların var, öyle değil mi? İlya Moseviç de bir askerdi. Ama çok iyi, altın kalpli bir insandı. Doğru söylemiyor muyum kardeşim? İşte bizimkiler beni, bunun için sevmezler. Benim de umrumdaydı sanki. Ben neşeli bir adamım, herkesi severim. Adım Yeroşka. İşte böyle oğlum. Yaşlı adam bunları söyledikten sonra eliyle hafifçe genç adamın omzuna vurdu. Bu arada Vanyuşa Eşyaların hepsini yerleştirmiş, ayrıca bölük berberinde tıraş bile olmuştu. Askerlerin kiraladıkları evlere rahatça yerleşmiş olduklarını göstermek için poturunun paçalarını çizmenin içinden çıkarıp aşağı bırakmıştı. Neşesi oldukça yerindeydi. Yaroşka'ya dikkatli ama uzun uzun, belli belirsiz bir hoşnutsuzlukla sanki o zamana kadar hiç karşılaşmadığı tuhaf bir hayvana bakıyormuş gibi baktıktan sonra Gözlerini onun ayak izleriyle kirlettiği döşemeye indirdi, başını salladı. Sedirin altından iki boş şişe alarak ev sahiplerinin oturduğu bölüme gitti. Onlara karşı nazik olmaya karar vermişti. ''Merhaba hemşerilerim'' dedi. ''Seğmenim sizlerden biraz çiğir istiyor. Şunlara doldurur musunuz?'' Yaşlı kadın hiç karşılık vermedi. Tatarlara özgü küçük bir aynanın önünde başına mendil bağlamaya uğraşan kız ise... Hiç konuşmadan başını çevirip Vanyuşa'ya baktı. Vanyuşa cebindeki bozuk paraları şakırdatarak, ''Bu konuda hiç endişe etmeyin, parasını ödeyeceğim efendim.'' dedi. ''Siz bize karşı ne kadar iyi davranırsanız, biz de size o kadar iyi davranırız. Böyle olması daha iyi.'' Kadın birden ''Ne kadar istiyorsun?'' diye sordu. ''Bir sekizlik kadar.'' Ulitka teyze kızına doğru döndü. ''Git evladım, şunlara biraz çihir süs.'' Açık fıçıdan al olur mu ya? Genç kız anahtarı ve testiyi alarak Vanüşe ile birlikte odadan çıktı. Olenin o sırada pencerenin diğer tarafında avludan geçen Maryanka'yı göstererek Tanrı aşkına söylesene kim bu kadın diye sordu. İhtiyar gözünü kırdı, genç adamı dirseğiyle ile dürttü. Sonra dur bir bakayım kimmiş diyerek pencereden dışarı sarktı. Kim olduğunu görünce öhö öhö diye öksürdü. Ve anlaşılmayan bir şeyler mırıldandı. ''Maryanuşka'' dedi. ''Tatlı kızım.'' ''Maryan kacığım, ne olur gönül ver bana.'' Sonra Olenin'e doğru döndü. ''Ben ona hep böyle şakalar yaparım.'' dedi. Genç kız başını bir kez çevirip etrafına bakmadan, elini kolunu güçlü ve düzgün bir şekilde sallayarak, bütün genç kazak kızları gibi zarif olmakla birlikte, çevik bir yürüyüşle avludan geçiyordu. Yalnız bir ara sanki çevresi gölgeliymiş hissini veren kara gözlerini yavaşça ihtiyara doğru çevirmişti. Yeroşka göz kırparak, ''Beni seversen seni çok mutlu ederim.'' diye bağırdı. Sonra ''Acaba bu şaka subayın hoşuna gitti mi?'' diye soran gözlerle ona baktı. ''Bence ve şakacı bir adamım.'' diye sürdürdü. ''Prenses gibi bir kız değil mi? Ah, gerçekten ne kız o?'' ''Olenin, gerçekten çok güzel bir kız.'' dedi. Onu buraya çağırsana. Yaşlı adam, hiç öyle şey olur mu? Ona Lukaşka talipmiş. Luka dediğim de aslan gibi bir delikanlıdır ha. Cigit, dün bir abrek öldürdü. Ben sana daha iyisini bulurum merak etme sen. Göreceksin sana çok güzel bir kız bulacağım. Olenin, bak sen yaşlı bir adamsın ama neler söylüyorsun. Bu günah değil mi? diye sordu. İhtiyar kendinden emin bir tavırla konuştu. Günah mı? Neden günah olsun? Güzel bir kıza bakmak neden günah olsun? Onunla dolaşmak günah mıdır? Onu sevmek günah değil, sevaptır. Seni de Tanrı yaratmış, kızı da. Dünya üzerinde her şey Tanrı sayesinde olur. Bu yüzden güzel bir kıza bakmak günah değil. Tanrı onu zaten sevilmek, kendisine bakanlara sevinç vermek için yaratmış. Bana göre bu böyle oğlum. Maryanka Avluyu geçip ağzına kadar fıçılarla dolu karanlık bodruma girdi. Her zamanki gibi dua ederek ölçeyi fıçının içine daldırdı. Vanyusha kapıda durdu ve ona gülümseyerek baktı. Genç kızın üzerinde sadece bir elbisenin olması, arkadan vücuduna sımsıkı oturmuş, önden de hafifçe kalkık oluşu ona garip görünüyordu. Ama ona en çok kızın boynundaki yarım rublelik altınlar komik göründü. Ruslar da böyle kadınların boynuna altın takma geleneği olmadığını düşündü. Kendi köyünde bir kızın böyle boynuna altın dizildiğini görselerdi, kim bilir ne kadar alay ederlerdi. Laf olsun diye, lafil komse tröbiyen diye içinden söyledi. Bunları beyefendiye anlatırım. Genç kız birden yerinden doğrularak, ne bakıp duruyorsun öyle, Tanrı'nın cezası, sürahiyi uzatsana diye bağırdı. Maryanka sürahiyi soğuk kırmızı şarapla doldurup Vanyusha'ya uzattı. Sonra onun uzattığı parayı almadan elini hızla itti. "Parayı anama ver." dedi. Vanyusha alaylı bir tavırla güldü. Kızın fıçının kapağını kapatmasını beklerken sabırsızlıkla ayaklarının birini kaldırıp diğerini indiriyordu. "Siz sürekli böyle öfkeli misiniz şekerim?" diye sordu. Kız güldü. ''Sanki siz de sert insanlar değilsiniz.'' Vayuşa oldukça ciddi bir tavırla ''Beyefendi ve ben iyi insanlarız.'' dedi. Bugüne kadar oturduğumuz evlerin sahipleri bizden çok memnun kalmışlardır. Çünkü bizim beyefendi asil bir soydan gelir. Genç kız aniden durdu. Vayuşa'nın sözleri onda büyük bir ilgi uyandırmıştı. ''Senin beyefendin evli mi?'' diye sordu. ''Hayır, bizim bey oldukça genç. Bu nedenle henüz evlenmedi.'' Vanyuş'a bu bilgiyi verdikten sonra önemli bir şey öğretiyormuş gibi soylu insanlar hiçbir zaman erken evlenmezler. Senin bey yemek içmekten boğa gibi olmuş. Demek evlenmek için hala genç sayılıyor. Buraya gelen birliğin komutanı mı o? Bizim bey daha az değmen. Senin anlayacağın daha tam subay sayılmaz. Ama ünvanına bakarsan generalden daha üstündür. Senin anlayacağın o büyük bir adam. Onu sadece bizim albay değil, çar bile tanıyor. Vanyuşa bunları söylerken gayet mağrur bir tavır takınmıştı. Konuşmasını sürdürdü. Bizler, diğer askerler gibi beş parası olmayan, yalın ayak, başı kabak adamlardan değiliz. Beyefendinin babası senatördür. Bin nüfuslu bir köyü vardır. Biz de her ay biner ruble yollar. İşte bu nedenle herkes bizi sever. Bakarsın biri yüzbaşıdır ama... Cebinde beş parası yoktur. Rütbesi olsa ne işe yarar ki? Genç kız onun sözünü kesti. ''Hadi çık dışarı. Burayı kapatacağım.'' dedi. Vanuşa şarabı alıp oradan çıktı. Olenine, ''La filsetre dedikten sonra salakça kahkahalarla güldü ve dışarı çıktı. Meydanda akşam borusunun sesi ortalığı kapladı. Köylülerin çoğu işten dönüyordu. Kasabanın önünde altın rengi bir toz bulutuyla beraber sığır sürüleri Mo Mo diye bağırıyor, itişe kakışa geliyorlardı. Genç kızlarla ve kadınlar hayvanları ağıllara sokmak için sokaklarda oradan oraya koşuşturup duruyorlardı. Güneş uzaklardaki karlı tepelerin arkasından yitip gitmiş görünmüyordu. Bütün her yere toprağa ve gökyüzüne koyu mavi bir gölge yayılmıştı. Karanlıklara gömülmüş, bahçelerin üzerinde tek tük yıldızlar belli belirsiz parlamaya, kasabadın telaşlı sesleri yavaş yavaş dinmeye başlamıştı. Kazak kadınları, hayvanları ağıllara soktuktan sonra sokak köşelerinde toplanıyor, tümseklerin üzerine çıkıp oturarak kabak çekirdeği yiyorlardı. Maryanka, iki inekle bir demanda sağdıktan sonra bu gruplardan birine katıldı. Birkaç kadın, birkaç genç kız, bir yaşlı kazakın çevresinde toplanmışlardı. Öldürülen Abrek'ten söz ediyorlardı. Kazak anlatıyor, kadınlar da ona durmadan bir şeyler soruyorlardı. Kazak kadınlarından biri, ''Delikanlıya kim bilir ne büyük ödül verecekler, öyle değil mi?'' diye sordu. ''Elbette öyle, başka ne olacaktı ki? Sanırım haç nişanı gönderirler, öyle söyleniyor.'' Musev delikanlıya biraz baskı yapmak istemiş. Elindeki tüfeği almış ama Kızıl Yer'deki komutanlığın bundan haberi yokmuş. Musev denen adam alçak herifin biridir. Genç kızlardan biri, Lukaşka'nın buraya geldiğini söylüyorlar dedi. Nazarka ile birlikte Yamka'da eğleniyorlarmış. Söylediklerine göre birlikte yarım kova içki içmişler. Yamka dedikleri yoldan çıkmış bekar bir kazak kadınıydı. Kasabada bir meyhane işletiyordu. Kadınlardan biri, o ne korkusuz, ne şanssız delikanlıdır dedi. Gerçekten cesur bir gençtir. Doğrusu bu. Hem de çok iyi bir çocuktur. Çalışkandır da. Sonra kimsenin hakkına göz dikmez. Babası, kiryak babada tıpkı böyleydi. Delikanlı her yönden babasına benziyor. Babasını vurdukları zaman bütün kazaba arkasından ağlamıştı. Bunları söyleyen kazak kadını birden sözünü keserek sokakta onlara doğru gelen kazakları gösterdi. İşte geliyorlar. Yergüşov da onların peşine takılmış. Ay şerif ne olacak? Lukaşka, Nazarka ve Yergüşov yarım kova içkiyi tüketmiş, sarhoş bir halde genç kızlara doğru yürüyorlardı. Üçünün de yüzü, özellikle de yaşlı kazağın yüzü her zamankinden daha çok kızarmıştı. Yarguşov sallanarak yürüyor, gür bir sesle kahkahalar atarak kalçasıyla nazarkaya çarpıyordu. Kızlara doğru, ''Hey saksağınlar, neden türkü söylemiyorsunuz? Türkü söyleyip, bizi biraz eğlendirsenize.'' diye bağırdı. Her taraftan sesler gelmeye başladı. ''Merhaba, merhaba.'' bir kazak kadını atıldı. ''Neden türkü söyleyeceğiz, bugün bayram mı?'' Madem kafayı bu kadar tütsüledin, Türkiye'de kendin söyle. Yargışov bir kahkaha atarak Nazarka'yı itti. Sen söyle bari, dedi. Sen söylersen ben de söylerim. Bu işlerde oldukça iyiyimdir. Gerçekten. Nazarka, cici kızlar neden susuyorsunuz? Ayakta mı uyuyorsunuz yoksa? Dedi. Biz karakoldan buraya kutlama yapmak için geldik. Lukaşka'nın şerefine içtik. Lukaşka yaklaştı. Ağır, ağır kalpağını düzeltti ve genç kızların karşısında durdu. Geniş elmacık kemikli yüzü, boynu kıpkırmızıydı. Oldukça yerde sesini hiç yükseltmeden yavaş yavaş konuşuyordu. Ama bu yavaşlıkta, bu ağırbaşlı davranışta, Nazarka'nın gevezeliğinden daha büyük bir güç, bir zindelik hissediyordu. Tıpkı tam kendini oyuna kaptırdığı bir sırada, kuyruğunu yukarı dikip homurdanarak birden, Dört ayağını da gererek yere çakılmış gibi duraklayan bir taya benziyordu. Kızların karşısında sessizce dururken gözlerinin içi gülüyordu. Çok az konuşuyor ve bir sarhoş arkadaşlarına, bir kızlara bakıyordu. Mariana onlara doğru gelirken, genç adam sakin, yavaş bir hareketle kalpağını tekrar kaldırdı. Biraz yana çekildi. Sonra tam kızın karşısına geçip durdu. Bir ayağını hafifçe yana atmış Parmaklarını kemerinden içeri geçirmiş, ağır ağır kılıcıyla oynuyordu. Maryanka onun selamına yavaşça başını eğerek karşılık verdi. Tümseyin üzerine oturdu, cebinden biraz kabak çekirdeği çıkardı. Lukashka gözleri Maryanka'nın üzerinde, kabak çekirdeklerini dişlerinin arasında çatırdatıyor, kabuklarını yere tükürüyordu. Maryanka onlara doğru geldiğinde Biraz önceki konuşmalar aniden kesilmiş, herkes susmuştu. Sonunda bir kazak kadını sessizliği bozarak, niyetiniz ne, burada çok mu kalacaksınız diye sordu. Lukaşka ciddi bir tavırla, yarın sabah döneceğiz dedi. Yaşlı kazak, eh ne yapalım dedi. Umarım bir güzel eğlenir, iyi vakit geçirirsin. Buraya geldiğine çok sevindim, biraz önce senden söz ediyorduk. Sarhoş Yargışov gülerek onun sözünü kesti. ''Ben de aynı şeyleri söylüyordum. Eğlenmemize bakalım. Nereye baksan her yer konukla dolu.'' Bunu söylerken yoldan geçen bir askeri işaret ediyordu. Sonra ''Asker vodkasına da bayılırım doğrusu.'' dedi. ''O çok güzel bir vodkadır.'' Kazak kadınlarından biri ''Üç Sebani'de bizim eve getirdiler.'' dedi. ''Dedem merkeze gitmiş.'' İtiraz etmiş ama bir şey yapamayacaklarını söylemişler. Yarguşov öyle mi? dedi. Onların sana ne zararı var ki? Bir kötülüklerini mi gördün? Bir başka kazak kadını. Elbette evi tütün dumanıyla doldurdular. Öyle değil mi? diye sordu. Sigaralarını avluda diledikleri kadar içebilirler ama evlerimizde içmesinler. Buna izin veremeyiz. İsterse kaymakam gelsin. Buna izin vermem. Bunları evine alırsın bir de bakmışsın ki hırsızlık yapmışlar. Bizim kaymakam işini bilir. Bak kendi evine hiç asker aldı mı elbette almaz. Yargış şov yine bakıyorum da askerlerden hiç hoşlanmıyorsun dedi. Nazarka da aynı Lukaşka gibi bir ayağını yana doğru atıp kalpağını hafifçe arkaya doğru itti. Söylediklerine göre bizim kızlara emir verilmiş. Askerlere yatak hazırlayacaklarmış. Şehir ve balıkram ikram edeceklermiş. Yarguşov bir kahkaha atarak en yakınındaki kıza sarıldı. ''Bence de en doğrusu da bu.'' dedi. Kız tiz bir sesle ''Sakız gibi yapışmasana insana, nineme söylerim seni.'' diye bağırdı. Yarguşov da bağırarak ''Söylersen söyle.'' diye karşılık verdi. Nazarka doğru söylüyor çünkü o okuma yazma biliyor. Bununla ilgili yazılı emir gelmiş. Söylediği doğru. Konuşmasını bitirdikten sonra bir başka kıza daha sarılmaya kalktı. Yanakları al al olmuş, yuvarlak yüzlü bir kız olan Ustenka, ona vuracakmış gibi yumruğunu kaldırarak güldü. Tiz bir sesle, ''Şımarma bey, domuz!'' diye bağırmaya başladı. Yargüşov geri çekildi. Neredeyse düşüyordu. ''Şuna da bakın, bir de bizim kızlar için güçsüzlerler. Neredeyse beni öldürecektin.'' Ustenka, ona arkasını dönerek kıkır kıkır güldü. Hadi oradan. Yapışkın herif sen de. Karakoldan buraya gelmene ne diye izin verdiler bilmem ki. Uykuya dalıp da abrek'i görmeyip de uyusaydın. Görürdün gününü. Seni kıtır kıtır doğrarlardı. Çok da iyi olurdu. Nazarka güldü. Böyle bir şey olsaydı kim bilir ne kadar çok zırlardın. Yok canım ağlayacakmışım. Yarguşov bak. Acı bile bunu hiç etkilemiyor dedi. Ne dersin Nazarka? Böyle bir şey olsaydı ağlar mıydı? Ne dersin? Lukaşka bütün bunlar konuşulurken sürekli susarak Maryanka'ya bakıyordu. Belliydi ki bu bakışlar da kıza heyecanlandırıyordu. Delikanlı yavaşça ona sokularak, duyduğuma göre komutanlardan birini de sizin eve yerleştirmişler diye sordu. Maryanka her zaman yaptığı gibi karşılık vermek için bir süre bekledi. Ağır ağır gözlerini yerden kaldırarak kazaklara baktı. Lukaşka'nın gözlerinin içi gülüyordu. Sanki o sırada genç kızla aralarında bu konuşmalarla hiçbir ilgisi olmayan bambaşka özel bir olay geçiyordu. Maryanka'nın yerine yaşlı bir kadın yanıt verdi. Onların durumu yine iyi sayılır. İki tane odaları var. Pomuşkinlere de birliğin komutanını yerleştirmişler. Hem de söylediklerine göre adamın eşyaları evin bir köşesini olduğu gibi doldurmuş. Evdekilere yer kalmamış. Olacak iş mi? Büyük bir orduyu kasabaya yığdılar. Ne yaparsın? Burada ne bulacaklarını sanıyorlarsa sanki. Kızlardan biri, Terek'in üstünde köprü yapacaklarını söylüyorlarmış. Nazarka, Ustenka'ya yaklaştı. Ben mi duyduklarım daha farklı? Dedi. Duyduğuma göre, her yere çukur kazıp ödeklermiş, delikanlıları sevmedikleri için. Sonra her zaman yaptığı gibi, komik bir şekilde dizini kırarak herkesi güldürdü. Yargışov ise sırada Maryanka olduğu halde onu geçip ondan sonraki yaşlı kadına sarıldı. Nazarka, Maryanka'ya neden sarılmadın, sıra onda değil miydi diye sordu. Yargışov kollarının arasında çırpanan yaşlı kadını öperek, İstemem, benim yaşlı arkadaşım daha tatlı, dedi. Yaşlı kadın gülerek, dikkat et, boğacaksın beni, diye bağırıyordu. Sokakta duyulan tok ayak sesleri, gülüşmelerinin kesilmesine neden oldu. Sırtlarında kaput, omuzlarında tüfek, üç asker nöbeti devralmak için birliğin deposuna doğru düzgün adımlarla yürüyorlardı. Eski bir süvari olan çavuş, kazaklara öyle sert bir şekilde bakıyor, askerleri sokağın ortasında öyle bir yürütüyordu ki topluluğun en başında duran Lukaşka ile Nazarka bir adım geri çekildi. Lukaşka gözlerini kısarak başını ve geniş sırtını hafifçe geriye doğru eğdi ama hiç hareket etmedi. Yan yan küçümser bir edayla askerlere baktı. Sokakta insanlar olduğunu görmüyor musun? Hiç değilse biraz yandan geç dedi. Tozlu yoldan Askerler sert ve uygun adımlarla hiç konuşmadan yürüyüp gittiler. Maryanka güldü. Arkasından diğer kızlar da gülüştüler. Nazarka şunlara bakın. Amma da süslü olanlar dedi. Memur gibi cübbe giymişler. Sonra onları taklit ederek birkaç adım yürüdü. Oradakiler yine kahkahalarla gülmeye başladı. Lukaşka ağır ağır Maryankaya yaklaştı. Komutan sizin evin neresine yerleşti diye sordu. Maryanka bir süre ne karşılık vereceğini düşündü. Sonra, ''Yeni yapılan odaya aldık.'' dedi. Lukaşka kızın yanına oturdu. ''Genç mi, yaşlı mı?'' diye sordu. ''Yaşını mı sordum ki? Çihir istemişti. Çihir almak için Bodrum'a giderken şöyle bir uzaktan gördüm adamı.'' Yeroşka amca ile pencerede oturuyordu. Kızıl saçlı bir herif. Bir araba dolusu eşyayla geldi. Genç kız bunu söyledikten sonra gözlerini tekrar yere indirdi. Lukaşko ona biraz daha yaklaştı ve gözlerini kızın gözlerine dikti. Bir fırsat yakalayıp da karakoldan izin alabildiğim için öyle mutluyum ki, dedi. Maryanka hafifçe gülümsedi. Çok mu kalacaksın diye sordu. Yarın sabaha kadar. Bana da biraz kabak çekirdeği versene. Lukaşka... Daha bunu söylerken elini kıza uzatmıştı. Maryanka'nın gülümsemesi daha belirgin bir hal aldı. Gömleğinin yakasını hafifçe açtı. Ama hepsini alma dedi. Lukaşka, kızın boynuna astığı torbadan biraz çekirdek alarak sakin bir edayla seni ne kadar özlediğimi bir bilsen diye fısıldadı. Kıza biraz daha sokuldu. Sonra gözlerinin içi gülerek ona bir şeyler fısıldamayı sürdürdü. Maryanka birden geri çekilerek yüksek sesle, ''Gelmeyeceğimi söyledim ya.'' dedi. ''Lukaşka, doğru söylüyorum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim.'' diye fısıldadı. ''Yemin ederim doğru söylüyorum. Yalvarırım Maşenka.'' Maryanka başını hayır anlamında salladı ama bir yandan da gülümsüyordu. Bu sırada Maryanka'nın küçük kardeşi koşarak Kazak kadınlarına doğru geldi. ''Maryanka hadi.'' ''Abla.'' Annem seni yemeğe çağırıyor diye bağırdı. Genç kız, şimdi gelirim dedi. Sen git canım, git, git, hemen şimdi geliyorum. Lukaşka ayağa kalktı, kalpağını kaldırdı. Sanırım benim de artık eve gitmem gerekiyor. İşler belki yoluna girer dedi. Bunu söylerken kayıtsız görünmeye çalışıyordu ama dudaklarında bir türlü saklayamadığı bir tebessüm vardı. Sonra yandaki evin diğer tarafına geçerek gözden kayboldu. Gece iyice bastırmış, kasaba karanlıklara gömülmüştü. Kapkara gökyüzünde parlak yıldızlar vardı. Sokaklar ıssız ve karanlıktı. Nazarka kazaklarla birlikte hala tümseyin üzerinde oturuyordu. Bulundukları yerden ara sıra gülüşmeler, kahkahalar duyuluyordu. Lukaşka ise genç kızların yanından ağır ağır yürüyerek uzaklaştı. Sonra aniden bir kedi gibi saklanarak, Şıkırdamasına engel olmak için elinde sallanan kılıcını tuttu ve sessizce kendi evi yerine reisin evine doğru ilerlemeye başladı. İki sokağa geçtikten sonra bir ara sokağa saptı. Çerkez elbisesinin eteklerini toplayarak duvarın dibindeki gölgeye toprağa yere oturdu. Ah reisin kızı şaka bile yapılmıyor cadı biraz sabırlı olalım biraz vakit geçsin gösteririm ona ben diye Maryanka'yı düşünüyordu. Yaklaşan bir kadının ayak sesleriyle düşüncelerinden sıyrıldı. Lukaşka kulak kabarttı ve sonra kendi kendine güldü. Maryanka başını öne eğmiş, elindeki değnekle çitlerin direklerine vura vura, ahenkli ve hızlı adımlarla tam ona doğru geliyordu. Lukaşka oturduğu yerden birden ayağa fırlayınca Maryanka korkuyla irkilerek olduğu yerde kaldı. ''Şuna bakın, Tanrı cezanı versin Hani eve gidiyordun?'' diye bağırdı. Sonra korktuğu için kendi haline kahkahalarla güldü. Lukaşka bir elini kızın beline doladı, öteki eliyle de onun çenesinden tuttu. ''Bak sana ne diyeceğim, yemin ederim.'' Sesi heyecandan titriyordu, kesik kesik konuşuyordu. ''Marianka, gecenin bu vaktinde seninle ne konuşacağım?'' dedi. ''Hem annem beni bekliyor, sen de sevgilinin yanına git.'' Delikanlının kollarından kurtularak ondan birkaç adım uzaklaştı. Kendi avlularının çitine yaklaştı ve durdu. Koşarak peşinden gelen, bir saat daha yanında kalması için yalvaran kazak delikanlısına doğru döndü. ''Hadi söyle bakalım ne anlatmak istiyorsun?'' ''Gece kuşu'' dedi gülerek. "Mariana, benimle dalga geçme. İnan bana doğru söylüyorum. Sevgilim varsa ne olmuş yani? O beni ilgilendirmiyor.'' Ama bak senin söyleyeceğin bir tek sözcükle bile öyle mutlu olurum ki. Ne istersen hemen yaparım. Buna bak. Bunu söylerken elini cebine vurarak içindeki paraları şıngırdatmıştı. Bundan böyle bizim için artık sıkıntı yok. Herkes mutlu oluyor, eğleniyor. Ya ben ne oluyorum? Neden bir gün olsun senden tatlı bir söz işitemiyorum Maryanka? Genç kız delikanlının önünde duruyor, söylenenlere hiç karşılık vermeden elindeki çubuğu parçalıyordu. Lukaşka birden yumruklarını ve dişlerini sıktı. ''Ömrümüzün sonuna kadar bekleyecek miyiz yani? Seni sevdiğime inanmıyor musun canım benim? Söyle nasıl istiyorsan öyle olayım.'' dedi. Sonra kaşlarını çatarak kızın ellerini avuçlarının arasına aldı. Maryanka'nın yüzündeki durgun ifade hiç değişmedi. Sesi de aynı şekilde dingindi. Ellerini çekmeden ve kazak gencinden uzaklaşmaya gerek duymadan ''Üzerime gelme Lukaşka. sözümü dinle.'' dedi. Ben elbette eksik eteğin biriyim ama yine de sözümü dinlesen iyi edersin. Ben kendi hayatım üzerinde söz sahibi değilim. Beni seviyorsan sana şunu söyleyebilirim. Önce ellerimi bırak, düşündüklerimi rahatça söyleyeyim. Seninle evlenirim ama... Benden başka türlü bir davranmamı istiyorsan boşuna beklersin. Bunu oldukça sakin bir edayla, başına bile çevirmeden söylemişti. Biraz önce oldukça öfkeli olan Lukaşka şimdi yine yumuşak ve tatlı dilli, seveceğim bir delikanlı oğlu verdi. Gülümseyerek kızın gözlerinin derinliklerine baktı. Demek benimle evlenmeyi kabul ediyorsun. Evlilik sadece ikimizin isteğine bağlı değil ki. ''Önce beni sevdiğini anlamalıyım, Maryanka.'' Maryanka ona sokuldu, genç adam ona kuvvetle sarılarak dudaklarından öptü. Sonra onu göğsüne bastırarak, ''Canım benim.'' dedi. Kız atak bir hareketle kendini adamın kollarından kurtardı. Arkasına hiç bakmadan evinin kapısından içeri girdi. Kazak delikanlısının ''Biraz daha dur, bak ne söyleyeceğim.'' diye yalvarmasına rağmen bir an bile duraklamadı. ''Sadece git buradan, bizi görmesinler.'' dedi. ''Bak, bizim kiracı işte, şeytan erip avluda dolaşıp duruyor.'' Lukaşka, ''Ne de olsa reis kızı, başka ne beklenir ki? Benimle evlenirmiş, elbette evlenmesine evleniriz ama. Önce beni sevmeli, öyle değil mi?'' diye düşünüyordu. Sonra Yamka'ya gitti ve Nazarkay'ı buldu. Beraber içki içip eğlendiler. Üstelik kendisini aldatmış olmasına rağmen Dunyaşka'nın evine giderek geceyi orada geçirdi. Mariana kapıdan içeri girdiğinde Olen'in gerçekten de avluda dolaşıyordu. Onun kendisi için söylediği sözleri duymuştu. O akşam amca amcayla beraber kiraladığı evin kapısının önündeki sahanlıkta oldukça uzun bir zaman oturmuştu. Masayı dışarı çıkarmalarını emretmiş, semaver yaktırmış. Şarap getirtmişti. Masanın üzerindeki mumun ışığında bir yandan çay içiyor, bir yandan da pura tüttürerek ayaklarının dibine çömermiş yaşlı adamın anlattığı hikayeleri dinliyordu. Hava durgun olmasına rağmen mumun alevi uzuyor, bir o yana bir bu yana sallanıyor, arada bir kapının önündeki direği, masayı ve ihtiyarın kısa kesilmiş bembeyaz saçlarını aydınlatıyordu. Pervaneler kanatlarından yıldızlı tozlar yağdırarak masanın üzerinde çırpınıyor, bardaklara çarpıyor, mumun alevine dalıyor ya da aydınlıktan çıkıp karanlıkta kayboluyorlardı. Olenin ve Yaroşka amca birlikte beş şişe çihir içmişlerdi. Yaroşka bardakları her dolduruşunda birini Olenin'e uzatıyor ve merhabalar diyor, bıkmadan usanmadan sürekli konuşuyordu. Eski Kazakların yaşama biçimlerinden bahsetti. Sırtında tek başına 10 pudluk, bir yaban domuzu ölüsü taşıyabilen ve bir oturuşta iki kova çihir içebilen babası Shiroki'yi anlatıyordu. Hayatının mutlu bir dönemi olan kendi gençlik yıllarını, biricik arkadaşı Girçik'le birlikte veba salgını sırasında hastaları terekten sallarıyla nasıl karşıya geçirdiklerini anlattı. Bir sabah avda, iki karacayı birden nasıl vurduğunu, geceleri karakola koşup gelen sevgilisini anlattı. Bütün bunları öyle güzel, öyle etkileyici bir ifadeyle anlatıyordu ki, Olen'in zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile olmadı. Yaroşka, ya işte böyle, sen beni o güzelim yıllarda görecektin dedi. Sana her şeyi gösterirdim. Şimdi Yaroşka'dan sadece şişeyi diken adam diye söz ediyorlar. Oysa eskiden Yeroşka'nın şanı, şöhreti, bütün birliği sarmıştı. En güzel at kimin, en iyi gurda kılıç kimde? içkiyi kimin evine gidip içmeli, kiminle eğlenmeli, Ahmet Han'ı öldürmek için dağlara kimi göndermeli, her zaman Yeroşka'yı. Kızlar kime hayrandır? Bütün bunların yanıtı hep Yeroşka'ydı. Her şey benden sorulurdu. Çünkü ben gerçek bir cigittim. İçki de içerdim, hırsızlık da yapardım, dağlardan sürüleri de kaçırırdım, şarkı da söylerdim. Her iş elimden gelirdi. Şimdi böyle kazaklar nerede? Onlara baktıkça midem bulanıyor, boyları ancak yerden bir karış. Yaroş kapını söylerken Eliye yerden bir arşın kadar yüksekliği göstermişti. Ayaklarına saçma sapan çizmeler giyip çocuk gibi onlara bakar durur. Başka bir şey bilmezler. Ya da içip içip sarhoş olur, oturup somurturlar. Üstelik doğru dürüst içki içmesini de bilmezler. İçkiyi bilmem ne gibi içerler. Ben öyle miydim? Ben hırsız Yeroşkaydım. Bütün Kazak köylerinde de, dağlarda da beni herkes tanırdı. Prenslere bile kunak olmuştum. Kimi zaman beni görmeye gelirlerdi. Zaten ben bütün insanlarla kunak olurdum. Tatarla Tatar, askerle asker, subayla subay gibi konuşurdum. Karşımdaki kim olursa olsun içmesini bilsin yeter. Oysa ne derler? Bu dünyanın nimetlerinden kendini koru. Askerle oturup içme, Tatarla yemek yeme. Olenin kim söylüyor bunları diye sordu. Kim söyleyecek bizim akıl hocalarımız? Ya Tatarların mollaları? Onlar başka türlü mü konuşuyorlar sanıyorsun? Onlar da bize, siz gevursunuz, dinsiz imansızsınız, neden domuz eti yiyorsunuz diyorlar. Böylece herkesin kendi kuralları olduğu anlaşılıyor. Benim için hepsi aynı. Tanrı her canlıyı insana mutluluk olsun diye yaratmış. Bunun için hiçbir şeyde günah yok. Örneğin, hayvanları ele alalım. Hayvan dediğin, Tatarların kamışlarla kaplı topraklarında da, bizim kamışlıklarda da yaşar. Nereye giderse orasını yuva bilir. Tanrı ne verdiyse onu yer. Ama bizim akıl hocalarımızın dediğine bakarsan, dünya nimetlerini tattın mı, öbür dünyada kızgın tavaları yalamak zorunda kalırsın. Bir süre sustuktan sonra, biliyor musun, bence bütün, bun bütün bunların hepsi sahtekarlık dedi. Olenin, nedir sahtekarlık olan, diye sordu. Bu akıl hocalarının dedikleri, Bak kardeşim, sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim Çevlenoy'daki birlikte bir reis vardı. Onunla kunak olmuştum. Aslan gibi bir adamdı. Ben de ondan farklı değildim ya. Çeçenler tarafından öldürüldü sonra. Onun dediğine göre bütün bunlar bizim akıl hocalarının uydurmasıymış. Öldü mü gömerler. Sonra da mezarında ot biter. İşte hepsi bu. Bundan gerisi yalan, derdi. Yaşlı adam bunları söyledikten sonra bir kahkaha attı. Yaman adamdı doğrusu. Olenin, peki sen kaç yaşındasın o zaman, diye sordu. Bilmiyorum ama en az 70 yaşında olmalıyım. Sizde Çariçe vardı ya, onun zamanında ben küçük bir çocuktum. Oradan hesapla işte, bakalım kaç yıl ediyor. 70 eder herhalde. Eder. Yine de çok dinç görünüyorsun. Tanrı'ya şükür sağlığım yerinde. Vücudum sağlam. Yalnız bizim kaşık düşmanı var ya, o bana çok zarar verdi. Nasıl oldu bu? Basbayağı mahvetti işte. İhtiyarlattı beni. Olenin, demek sence insan öldü mü? Mezarında ot biter. Hepsi bu kadar öyle mi? diye sordu. Yaroşka da bu konuda pek açık konuşmak istemiyordu. Bir süre sustuktan sonra ''Sen ne sanıyorsun peki?'' diyerek şarap kadehini Olenine uzattı. Hadi iç bakalım. Yaroşka bazı şeyleri anımsamaya çalışarak anlatmayı sürdürüyordu. ''Hımm, nerede kalmıştım?'' ''Tamam, anımsadım. İşte, öyle bir insandım. Bir kere müthiş bir avcıyım. Bizim birlikte benimle yarışabilecek bir tek avcı yoktur.'' ''Sana istediğin canavarı?'' İstediğin yaban kuşunu bulur gösteririm. Ne nerededir hepsini bilirim. Av köpeklerim, ayrıca iki tüfeğim, bir ağım, bir kısrağım ve bir de şahinim var. Tanrı'ya şükür hepsine sahibim. Sen de eğer gerçek bir avcıysan, şu anda karşında övündüğümü düşünüyorsan, sana hepsini kanıtlarım. Sen benim nasıl bir insan olduğumu biliyor musun? Bir iz buldum mu tamam, hangi hayvana aittir, o hayvan nerede yaşar, suyunu nereden içer, hangi çamurlarda yuvarlanmaktan hoşlanır hepsini bilirim. Hemen bir tuzak kurarım, boş oturacaksın da ne olacak? Üstelik insan evde oturdu mu bir kere günaha girer, içki içer öfkelenir. Sonra eve kadınlar dadanır dedikodu çıkar, bin bir türlü şamata. Çocuklar bağırıp durur. Bu da yetmiyormuş gibi, hele bir de kömür çarparsa, vay haline. Oysa şafak vakti çıkıp kendine şöyle rahat bir yer buldun mu, senden iyisi yok. Sazları biraz bastırıp yumuşatarak, güzel bir yer yaparsın. Aslanlar gibi beklemeye başlarsın. Ormanda olup biten her şeyi görürsün. Ara sıra gökyüzüne bakarsın, yıldızlar göz kırpar durur. Dilediğin kadar seyret, vaktin mi yok? Sonra çevrene bakınırsın, ormandan sürekli hışırtılar gelir. Hep dalların çıtırdamasını beklersin. Şimdi yaban domuzu gelip çamurlara yatar diye düşünürsün. Bazen uzaklarda bir yerlerden yavru kartalların tiz sesleri duyulur. Köyden horozlar ya da kazlar bu seslere karşılık verirler. Bunları dinlersin. Kazlar bağırırsa anla ki daha gece yarısı olmamış. İşte ben bunların hepsini bilirim. Arada bir tüfek sesi duyarsın. O zaman aklına başka şeyler gelir. Ateş eden kim acaba diye düşünürsün. Benim gibi ormanda vahşi hayvan bekleyen bir avcı kazak mı? Acaba hayvanı öldürebildi mi? Yoksa sadece yaraladı mı? Sadece yaraladıysa zavallı hayvan kamışların arasında kan döke döke geçip gider. Boşuna perişan olur. Bundan hiç hoşlanmam. Bu beni öyle sinirlendirir ki, hayvanı neden yaraladın ve bıraktın ahmak diye homurdanır dururum. Bazen de belki bir abrek kendisiyle dalga geçen akılsız bir kazak çocuğunu öldürdü diye düşünürsün. İşte aklına bunun gibi pek çok düşünce gelir. Bir gece suyun kenarında otururken bir de baktım suyun üzerinde bir beşik yüzüyor. Sapa sağlam bir beşik. Sadece bir köşesi kırılmış. O sırada neler düşünmedim ki? Acaba bu kimin beşiğiydi? Sizin o serseri askerler avullardan birine gidip çeçenleri bastılar. Adamların varını yoğunu yağmaladılar. Canavarın biri de bir çocuğu öldürdü herhalde. Ayaklarından tutup duvara vurmuştur. Yapamadıklarını mı sanıyorsun yani? Ah insanlar da vicdan diye bir şey kalmadı.'' İşte aklıma böyle düşünceler geldi. İçimi bir endişe kapladı. Kendi kendime, annesini götürüp beşiği suya attılar, evi yaktılar, o evin sahibi Cigit de kapıp tüfeğini bizim tarafa geçip soyguna başlamıştır diye söylendim. Böyle oturduğun yerde neler neler düşünürsün. Aniden bir yaban domuzu sürüsünün geçerken çıkardığı çıtırtıları duyarsın. İçinde bir çırpınmadır başlar. ''Tanrım bana yardım et'' dersin. ''Domuzlar beni koklamak için gelirse ne yaparım?'' diye düşünürsün. Hiç hareket etmeden soluğunu tutarak oturursun. Yüreğim pıt pıt atar. Birisi sanki seni havaya fırlatıyor, sonra tutuyor. Bir bahar gecesi bir yaban domuzu ağır ağır, kapkara bir hayalet gibi yanıma yaklaştı. ''Tanrım canımı bağışla'' diye yalvardım. Tam ateş edecektim ki, Domuzun dişi olduğunu anladım. Homurdanarak yavrularına ''Aman yavrularım, burada oturan bir insan var.'' dedi. Hepsi de fundaların arasında dalları çatırdata çatırdata birden gittiler. Yanıma öyle yaklaşmıştı ki ona elimi uzatsam tutabilirdim. Olenin ''Peki yaban domuzunun yavrularına orada bir insan olduğunu söylediğini nasıl anladın?'' diye sordu. ''Elbette söyledi, ne sanıyorsun?'' Hayvanı aptal mı sandın hiç de değil. O insandan daha akıllıdır. Domuz deyip geçiyoruz ama bu adı ona vermeye bile hakkımız yok. Hayvanın bilmediği yoktur. Şunu düşün bir kere. İnsan ormanda yürürken birizle karşılaştı mı hemen yolunu değiştirir. Kaçacak saklanacak bir yer arar. Bu hayvanın senden daha akıllı olduğunu gösterir. İnsan kendi kokusunu bile duyamaz. Hayvan ise hala her kokuyu alıyor, fazla söze de gerek yok. Sen onu öldürmek için uğraşırsın, o ise ormanda canlı kalmak ister. Senin yasan başka, onunki ben başka. O bir domuz da olsa senden daha aşağı değildir, onun da senin gibi Tanrı yaratmıştır. Ey Tanrım, insan dediğin öyle budala bir yaratıktır ki, hem de çok budala. Yaşlı adam bu sözü birkaç kez tekrarladıktan sonra başını eğdi. Derin düşüncelere daldı. Olen'in de düşünceler içindeydi. Genç adam evin önündeki taş basamaklardan indi, avluda elleri arkasında kenetlenmiş bir halde, hiç konuşmadan bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Yeroşka bir süre sonra daldığı düşüncelerden kurtuldu ve başını kaldırdı. Mumun dalgalanan alevinin çevresinde dolanıp duran sonra da ateşe düşen pervanelere baktı. Seni aptal seni dedi. Böyle nereye uçuyorsun söyle. Ah sersem ah, seni gidi sersem. Yerinden kalkıp kalın parmaklı kaba elleriyle pervaneleri kovmaya başladı. Yumuşak tatlı bir sesle yanacaksın be aptal yaratık git buradan. Bak orada ne çok yer var diye söylenerek İri parmaklarıyla bir pervaneyi kanatlarından tutmuş, biraz öteye bırakmaya çalışıyordu. Sen kendini yok ediyorsun, ben ise senin için üzülüyorum. Uzunca bir süre bu tür gevezeliklerle şişedeki içkiyi bitirmeye çalıştı. Olenin ise hala avluda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Birden bahçe kapısının diğer yanından gelen bir fısıltı duydu ve şaşırdı. Elinde olmayarak soluğunu tuttu. Bir kadın kahkahası, arkasından bir erkek sesi duyuldu. Bunu da bir öpüşme sesi izledi. Bunun üzerine ayaklarını otların üzerinde özellikle sürüyerek avlunun diğer tarafına gitti. Parmaklıklı kapı çatırtıyla açıldı. Diğer taraftan üzerinde çerkez elbisesi, başında da beyaz bir kalpak bulunan bir kazak duvarın yanından yürüyüp gitti. Sonra başında beyaz bir mendil bağlı uzun boylu bir genç kız Olen'in önünden geçti. Maryanka'nın mağrur bir tavırla yürüyüşü sanki ne senin bana karışmaya hakkın var ne de benim sana der gibiydi. Maryanka evin kapısından içeri girdi ve uzaklaşıncaya kadar Olen'in gözleriyle onu izledi. Hatta pencereden kızın başındaki mendili çıkarıp sedire oturuşunu bile gördü. O zaman içinde garip bir özlem, bir yalnızlık, belli belirsiz bazı istekler, umutlar, bilinmeyen birine karşı bir kıskançlık duygusu uyandı. Kasabadaki evlerin ışıkları birer birer sönmüş, bütün sesler dinmişti. Sanki çitler, avlular, sığırlar, evlerin damları, sözün kısası her şey yorucu bir iş gününün ve yorgun ve derin bir uykuya dalmıştı. Oleni'nin duyabildiği tek ses, uzaklardan yorgun ve nemli toprakların bulunduğu yerden gelen, hiç durmadan çın çın öten kurbağaların sesiydi. Doğuda yıldızlar gitgide azalıyor, hava aydınlandıkça sanki eriyip kayboluyorlardı. Oleni'nin başının üzerinde bulunan yıldız kümeleri ise daha sık, daha yükseklerdeymiş hissini uyandırıyordu. Yaşlı adam başını ellerinin üzerine koyup uykuya dalmıştı. Karşı avlulardan birinde bir horoz öttü. Olenin ise kafasında bazı düşünceler birbirini kovalıyor, bir aşağı bir yukarı yürümeye devam ediyordu. Bir ara kulağına bir şarkı sesi çalındı. Ardından birkaç kişinin konuştuklarını işitti. Çite doğru giderek dikkatle etrafı dinlemeye başladı. Türkü söyleyen kazakların genç ve zinde neşeli sesleri etrafa yayılıyordu. Aralarından genç bir adamın sesi, Diğerlerini bastırıyordu. Yaşlı adam uyandı. Bu şarkıyı kimin söylediğini biliyor musun diye sordu. Bunu söyleyen yiğit Lukaşka'dır. Bir çeçeni vurmuş. Ondan bu kadar neşeli. Bunda sevinecek ne varsa. Aptal, aptal. Olenin, sen hiç kimseyi öldürdün mü? diye sordu. İhtiyar kollarını masaya dayayarak doğruldu. Yüzünü Olenin'in yüzüne yaklaştırdı. ''Şeytan herif, bu ne biçim soru?'' diye bağırdı. ''Hiç böyle şeylerden söz edilir mi? Sen adam öldürmeyi kolay mı sanıyorsun? Ne korkunç bir şeydir can almak, ne korkunç. Hadi artık hoşça kal dostum. Çok şükür doydum, sarhoş oldum. Hadi artık hoşça kal.'' Bunu ayağa kalkarak söylemişti. ''Yarın ava çıkarken seni de almamı ister misin?'' diye sordu. ''Tamam.'' ''Bak ama erken kalkmalısın. Eğer kalkmazsan seni cezalandırırım.'' Olenin ''Endişelenme, senden bile erken kalkarım.'' dedi. Yaşlı adam gitmişti. Artık Türk sesi de duyulmuyordu. Uzaktan ayak sesleri ve neşeli konuşmalar geliyordu. Bir süre sonra yine bir türkü duyuldu. Yaroşka'nın gür sesi de diğer seslere katıldı. Olenin ''Bunlar ne biçim insanlar?'' ''Bu nasıl bir hayat?'' diye iç geçirip odasına döndü. Yaroşka amca yalnız yaşayan yaşlı bir kazaktı. 20 yıl kadar önce karısı vaftis olup Hristiyan olunca onu terk edip bir Rus çavuşu ile evlenmişti. Yaroşka amcanın çocuğu da yoktu. Ancak Olenine bir zamanlar kasabada her şeyde birinci gelen bir delikanlı olduğunu anlatırken yalan söylemiyordu. Askeri birlikte onu tanımayan, eskiden ne kadar atılgan, cesur biri olduğunu bilmeyen yoktu. Kim bilir hayatı boyunca kaç Çeçen, kaç Rus öldürmüştü. Dağlara da çıkmış, Ruslara da soymuş, iki kez de cezaevinde yatmıştı. Ömrünün büyük bir bölümü ormanda, avda geçiyordu. Günlerce orada bazen bir parça ekmekle ve suyla kaldığı olurdu. Ama kasabaya gelince de sabahtan akşama kadar eğlenirdi. Oleni'nin yanından ayrılıp evine döndüğünde birkaç saat uyudu. Uyandığında ise daha şafağın sökmesine epey vardı. Yatağında kafası sürekli o akşam tanıdığı adamla meşguldü. Oleni'nin alçak gönüllü bir adam olması hoşuna gitmişti. Bu sonucu Oleni'nin kendisine cömertçe şarap ikram etmesinden çıkarmıştı. Ayrıca Olenin'in de kendisinden hoşlanmıştı. Yalnız Rusların hem zengin hem de gösterişsiz, hem okumuş hem de bilgisiz insanlar olduklarına çok şaşırmıştı. Aklından bunlar geçerken bir yandan da Olenin'den daha neler isteyebileceğini düşünüyordu. Yaroşka amcanın evi oldukça büyük bir, büyük ve yeniydi. Ama içinde bir kadının yaşamadığı her halinden anlaşılıyordu. Kazaklar genellikle oldukça temiz ve titiz insanlardır. Buna rağmen Yaroşka amcanın evi darmadağınık ve pislik içindeydi. Masanın üstünde kan dekeleriyle kirlenmiş pis bir gömlek, yarısı yenmiş bir çörek, onun yanında da Yaroşka'nın Şahin'in beslemek için vurduğu tüyleri yolunmuş ve parçalanmış bir alaca karga vardı. Yiyecekler, tüfek, kılıç, küçük bir çuval, ıslak elbiseler, çeşit çeşit bezler, daracık sedirlerin üzerine dağınık bir şekilde atılmıştı. Köşede kirli, pis kokan suyla dolu bir leğenin içinde vurulmuş, başka kuşlar tüyleri kolay yolunsun diye suya bırakılmıştı. Yerde bir ağ, birkaç da ölü sülün vardı. Ortalıkta ayağından bağlanmış, Kirli döşemenin üzerinde tıkır tıkır dolaşıp duran bir de tavuk vardı. Yanmayan ocağın üzerinde duran toprak bir çanakta sütten yapılmış garip sulu bir bulamaç vardı. Ocağın üstünde bir ipin üzerinde bir kuş ciyak ciyak ötüp duruyor. Sanki oradan kurtulup gitmek istiyormuş gibi durmadan sallanıyordu. Köşede solgun tüylü bir şahin sakin sakin oturuyor. Arada bir yan gözle odada dolaşan tavuğa bakıyor, sonra da boynunu bükerek başını bir sağa bir sola çeviriyordu. Yeroşka amca ise ocak ile duvar arasında bulunan kısa karyolasının üzerinde yüzük oyun yatıyordu. Üzerinde sadece bir gömlek vardı. Güçlü ayaklarını kaldırıp peçin üzerine koymuştu. Kalın parmaklarıyla daima eldivensiz taşıdığı Şahin'in elinin üzerinde bıraktığı yara izlerinin üzerindeki kabukları soymaya uğraşıyordu. Bütün odaya, özellikle de ihtiyarın çevresine, adamın kendine özgü keskin, ancak buna rağmen hiç de kötü sayılmayacak karışık kokusu sinmişti. Pencerenin arkasından gür bir ses, ''Ui ma, amca!'' diye bağırdı. Yaroşka amca sesin kime ait olduğunu hemen anladı. Bu komşusu Lukashka'ydı. ''Uy de uy de, içeri gel.'' diye bağırdı. ''Sevgili komşum, markacığım, markalukacığım, demek amcana geldin, yoksa karargaha mı dönüyorsun?'' Sahibinin sesini duyan Şahin, ilkilerek kanatlarını çırpmaya başladı. Bağlı olduğu ipin ucunda ileri doğru atılmak istedi. Yaşlı adam Lukaşka'yı severdi. Yeni yetme kazakları küçük görürdü ama onu diğerlerinden ayrı tutuyordu. Ayrıca Lukaşka ile annesi onun komşusu oldukları için ara sıra şarap, kaymak gibi evde yapılan ve Yaroşka'da bulunmayan yiyecekleri de ona getirirlerdi. Bütün hayatı boyunca daima insanlara bağımlı yaşamış olan Yaroşka amca bu bağımlılığına her zaman pratik bir açıklama getirirdi. Kendi kendine. Eh ne yapalım? Onlar varlıklı insanlar. Ben onlara Avladığım hayvanların etlerinden veririm. Onlar da eksik olmasınlar, amcalarını unutmazlar. Ara sıra bir etli börek ya da çörek getirirler, derdi. İhtiyar, çevik bir hareketle çıplak ayaklarını karyoladan aşağı sarkıtarak ayağa fırladı. Neşeyle, merhaba Marka diye bağırdı. Seni gördüğüme sevindim. Yer yer çatırdayan döşemenin üzerinde yürürken, Dışarıya doğru basan yamuk ayaklarına bakınca birden gülmeye başladı. Çıplak ayakları garibine gitmişti. Gülerek ayağının topuğunu yere vurarak ora teper gibi bir hareketle döndü. Sonra küçük gözleri pırıl pırıl parladı. ''Nasıl, çevikliğimden bir şey kaybetmemişim değil mi?'' diye sordu. Lukaşka gülümsedi. ''İhtiyar gene, karakola mı dönüyorsun yoksa?'' diye sordu. Sana çihir getirdim amca. Karakoldayken kendi kendime söz vermiştim. İhtiyar adam, Tanrı senden razı olsun dedi. Poturunu attığı yerden alıp giydi. Yeleğini sırtına geçirip kemerini sıktı. Bir çanaktan ellerine su döktükten sonra eski poturunu sildi ve kırık bir tarak parçasıyla sakalını düzeltti. Sonra, Lukaşka'nın karşısına geçip, hazırım dedi. Lukaşka, Aldığı bir maşrapayı silerek içine şarap doldurdu. Yaroşka amcaya uzatarak sedirin üzerine oturdu. İhtiyar oldukça ciddi bir tavırla şarabı alarak, sağlığına, Tanrı yardımcımız olsun dedi. Dilerim her istediğin olur. Aslan gibi bir delikanlı olursun. Kahramanlığınla ödüller kazanırsın. Lukaşka da dua ederek şarabından birkaç yudum aldı. Sonra maşrapayı masanın üzerine bıraktı. İhtiyar oturduğu yerden kalkıp kurutulmuş balık getirdi. Eşiye koyup bir sopayla döverek iyice ezdi. Bunu balığı biraz yumuşatmak için yapmıştı. Sonra da boğum boğum parmaklarıyla lacivert bir tabağa koyarak sofraya götürdü. ''Gördüğün gibi benim evimde her şey bulunur. Tanrı'ya şükür meze bile var.'' dedi gururlanarak. ''Evet anlat bakalım.'' Mosev ne yaptı? Lukaşka, karakol komutanının tüfeği elinden nasıl aldığını anlattı. İhtiyarın bu konudaki fikrini öğrenmek istediği anlaşılıyordu. Yaroşka amca, tüfeği boş ver dedi. Eğer onu vermezsen ödül almayı unut. Ne diyorsun amca? Ne ödülünden söz ediyorsun? Delikanlıya madalya mı verilmiş diyorlar. Oysa tüfek oldukça değerliydi. Kırım işiydi. 80 moneto değeri var. Bunları aklından çıkar. Ben de bir zamanlar bizim yüzbaşı ile anlaşamamıştım. Israrla atımı istiyordu. Atını bana verirsen seni reisliğe aday gösteririm diyordu. Vermedim. Böylece reis de olamadım. Orası da öyle amca. Bak bana da bir at gerekli. Irman diğer tarafında elli monetadan aşağı at yokmuş diyorlar. Annem ise daha bizim şarabı bile satamadı. Yaşlı adam. Bunlar da sorun mu sanki dedi. Ah biz bunları kafamıza takmazdık. Yaroşka amca senin kadarken nogaylardan bir sürü atı terekin bu yakasına getirirdi. Kimi zaman cins bir atı bir güğün votkaya ya da bir yamçıya değiştiğimiz olurdu. Dukaşka peki neden o kadar ucuza verirdiniz diye sordu. İhtiyar karşısındaki delikanlının çok saf olduğunu düşünüyormuş gibi baktı. Sersem çocuk, sersem marka. ''Çalınmış bir at pahalı satılabilir mi? Eğer çaldıysan cömert olmalısın. Ama sizler bir at sürüsü nasıl çalınır? Bunu bile görememişsinizdir herhalde. Öyle değil mi? Konuşsana.'' ''Lukaşka, ne diyebilirim amca?'' dedi. ''Demek ki biz size benzemiyoruz.'' İhtiyar kazak delikanlıyı taklit ederek. ''Bizim gibi değillermiş. Sersem çocuk. Seni sarsam marka seni.'' Ben senin yaşında bir delikanlıyken böyle miydim? Gerçek bir kazaktım. Lukaşka nasıl yani diye sordu. İhtiyar küçümser bir tavırla başını salladı. Ne diyebilirim? Bir kez. Yeroşka amcan herkese hoşgörülü davranan bir adamdı. Kimseden bir şey esirgemezdi anladın mı? Böyle davrandığım için de bütün çeçenlerle kunak olmuştum. Evim evime bir kunak geldi mi? Sarhoş oluncaya kadar vodka içirir, yanımda yatırır, bol bol ikramda bulunurdum. Konuk gittiğimde de hep yanımda bir armağan, bir peşkeş götürürdüm. İnsan olan böyle davranır. Ya bugün ne yapılıyor? Delikanlıların kabak çekirdeği kemirip kabuğunu yere tükürmekten başka eğlenceleri yok. İhtiyar bunu söylerken kazak delikanlılarının nasıl çekirdek yediklerini, kabuklarının nasıl yere tükürdüklerini taklit etmişti. Lukashka, ''Haklısın, orası öyle.'' dedi. ''Eğer gerçekten tam bir erkek olmak istiyorsan, gerçekten cigit olmalısın. Mujik gibi davranmamalısın. Yoksa Mujik de at satın alabilir. Parasını verdin mi atı alırsın.'' Bir süre ikisi de sustular. Sonra Lukashka, ''Zaten insanın sürekli canı sıkılıyor amca.'' dedi. Kasabada da, karakolda da hep aynı şeyler. Eğlenecek doğru dürüst bir yer yok. Nereye gideceksin ki? Herkes korkak. Nazar bile öyle. Geçenlerde bir avula gittik. Gireyhan, at almak için nogaylara gitmeyi önerdi. Kimse gitmedi. Ben tek başına nasıl gideyim? ''Bakıyorum da amcanı unutuyorsun.'' Ne sanıyorsun sen? Öldüm mü ben yani? Hayır ölmedim henüz. Getir atı. Hemen Noga'ya gidelim. Lukaşka bunlar boş laflar dedi. Sen bana şunu söyle. Gireyhan'a nasıl davranmalı? Ona sorarsan atı tereke kadar getir oradan bir sürü bile olsa bir yolunu bulup hepsini karşı kıyıya geçiririm diyor. Ama ne de olsa o da kafa kazananlardan biri. Sözüne güven olur mu? Gireyhan'ın sözüne güvenilir. O soyu sopu belli iyi bir insandır. Babası benim sadık kunağımdı. Sen yalnızca amcanın sözünü dinle. Ben sana kötülük öğretmem. Gireyhan'a yemin ettir, yemin ederse dediğini yapar. Eğer onunla gidecek olursan, tabancan daima hazır olmalı. Hele atları ayırmaya başladığın zaman, bir keresinde Çeçenler'den biri neredeyse beni vuruyordu. Sırf bir ata, 10 manata istedim diye. Güvenmesine güven ama yatarken bile tüfeğin yanında olsun. Lukashka ihtiyarın sözlerini dikkatle dinliyordu. Bir süre sustuktan sonra sana bir şey soracağım amca dedi. Sen de patla, patlatan notu varmış diyorlar. Bu doğru mu? Hayır, patlatan notu yok ama madem ki soruyorsun sana anlatayım. Çünkü sen iyi bir delikanlısın. Benim gibi bir ihtiyarı hiç ihmal etmiyorsun. Bunun yöntemini sana öğreteyim mi? Evet amca öğret. Kaplumbağayı bilirsin değil mi? O kurnaz bir yaratıktır. Bilmez olur muyum hiç? Önce bir kaplumbağa yuvası bulmalısın. Yuvanın çevresini sazlarla iyice ör. Kaplumbağa içeri girmesin. Geldiğinde yuvanın çevresinde döner durur. Giremeyince hemen geri döner. Otların arasında patlatan otu bulur, getirir, ördüğün sazların altına koyar. Böylece engelleri hemen yıkar. Ertesi sabah erkenden kaplumbağaların yuvasının olduğu yere gidip iyice bak. Yıkılan yer neresi ise patlatan otu da oradadır. Onu al ve istediğin yere götür. Artık sana ne kilit dayanır ne de sürgü. Bu anlattığın büyük gibi bir şey amca. Büyümüyü değil. Bunu bana bu işi bilenler anlattı. Benim bildiğim bir tek büyü vardır, o da şu. Atın sırtına atladım mı, yınlar derim, bunu söyledim mi kimse seni öldürmez. Hiç öyle şey olur mu? yınlar demenin ne anlamı olabilir amca? Demek bunu bilmiyorsun ha. Ah siz gençler, sen gel de amcana sor. Şimdi beni iyi dinle, bütün söylediklerimi tekrar et. Sion'da oturanlar merhabayınlar size, İşte bu senin çarındır, bizler ata bineriz, sofondakiler bağırır. Zahire'ye kelamı, Mandriçe babası, insan insanı yüzyıllarca seve. İhtiyar bunları söyledikten sonra, insan insanı yüzyıllarca seve, diye tekrarladı. Öğrendin mi? Hadi şimdi bunları tekrarla bakalım. Lukaşka kahkahayla güldü. Ne diyorsun be amca? Yani bunları söylediğin için mi? Kimse seni bugüne kadar vuramadı. Kim bilir belki de doğrudur. Siz kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz. Sen yine de bu sözleri ezberli. Bunda bir kötülük yok. Mandriçeyi bir kez okudun mu tamam. Her şey yoluna girer. İhtiyar bu sözleri söyledikten sonra kendisi de güldü. Noga'ya gelince. Oraya sakın gitme. Luka anladın mı gitme. Gidersem ne olur? Artık zaman, o zaman değil. Siz eskilere benzemiyorsunuz. Kazaklığın içine ettiniz. Sonra ortalığı Ruslar sarmış, baksana. En ufak bir şeyde insanı kodese tıkarlar. Sözümü dinle ve gitme oraya, vazgeç. Nasıl gideceksin? Bir gün benim Girçik'le beraber. Yaşlı adam neredeyse bitmez öykülerinden birini daha anlatmaya başlayacaktı. Lukaşka pencereden dışarı baktı, ve yaşlı adamın sözünü keserek ortalık iyice ağırdı amca dedi. Vakit tamam. Oraya da uğra olur mu? Hadi bakalım yolun açık olsun. Ben de şu askerin yanına gideyim. Onu ava götüreceğime söz verdim. Bence o iyi bir adam. Lukaşka Yeroşka'nın evinden çıkınca doğruca kendi evinin yolunu tuttu. Çiğ düşmüş nemli topraktan yükselen bu, bütün kasabayı sarmıştı. Her yerde henüz ortalıkta görünmeyen sığırlar, koyunlar hareketlenmeye başlamıştı. Ortalık aydınlanmıştı ve kasabalılar yataklarından kalkıyorlardı. Lukaşka eve doğru yaklaştığında sislerin arasından sabah çiğiyle ıslanmış bahçe duvarını, evin eşiğini, ve ardına kadar açık olan kapısını ancak görebildi. Avludan balta ile kırılan odun sesleri duyuluyordu. Fakat ortalığı kaplayan sistem bir şey görünmüyordu. Lukaşka, Yaroşka'nın evinden çıkınca, doğruca kendi evinin yolunu tuttu. Çiğ düşmüş nemli topraktan yükselen buğu, bütün kazabayı sarmıştı. Her yerde henüz ortalıkta görünmeyen sığırlar, koyunlar,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 Lukaşka eve girdi, annesi kalkmıştı. Ocağın önünde dikilmiş durmadan peçin içine odun atıyordu. Kar üzerinde ise daha çocuk sayılacak bir yaşta olan kız kardeşi uyuyordu. Lukaşka'nın annesi alçak sesle, ''Nasıl, Lukaşka, iyi eğlendin mi? Bütün gece neredeydin bakalım?'' diye sordu. Oğlu isteksizce tüfeğini kalıfından çıkararak incelemeye başladı. ''Kasabadaydım işte.'' dedi. Annesi başını salladı. Lukaşka rafın üzerine biraz barut döktükten sonra küçük bir torba çıkarıp içinden birkaç boş kovan aldı ve bunları barutla doldurmaya başladı. Beze sarılmış bir tapayı kovanlara bastırarak barutu iyice yerleştirdi. Sonra kapalı kovanların dişiyle sıkıştırarak hepsini tek tek bir kez daha gözden geçirip torbaya doldurdu. ''Anneciğim.'' ''Torbaları yamadın mı?'' diye sordu. ''Elbette, yamamaz mıyım hiç?'' Dilsiz de bütün akşam bir şeyler yamayıp durdu. ''Karakola mı dönüyorsun? Bu defa seni neredeyse hiç göremedim.'' Lukaşka barut torbasını ağzını kapatıyordu. ''İşlerimi yoluna sokar sokmaz gitmeliyim. Dilsiz nerede? Dışarı mı çıktı?'' ''Herhalde odun kesiyordur. Senin için üzüp Seni bir daha göremeyeceğini düşünüyordu.'' Sürekli elini yüzüne götürüyor, parmaklarını şaklatıp kalbinin üzerine koyuyor, ona çok acıyorum demek istiyor. Gidip çağırmamı ister misin? Öldürdüğün abrek'i ve olup biten her şeyi çok iyi anladı. Lukaşka elbette çağır dedi. Bir de şurada biraz yağım vardı. Onu da getir, kılıcımı yağlayayım. Yaşlı kadın dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra Lukaşka'nın dilsiz ablası gıcırdayan eşikten içeri girdi. Lukaşka'dan 6 yaş büyüktü ve ona çok benziyordu. Yüzündeki o sağır ve dilsizlere özgü donuk, kaba ve sık sık değişen ifade olmasa daha çok benzeyecekti. Üzerinde sadece yamalı kalın bir elbise vardı. Çıplak ayakları çamurluydu. Başına eski lacivert bir mendil bağlamıştı. Boynundaki, ellerindeki ve yüzündeki damarlar tıpkı müziklerde olduğu gibi açıkça görünüyordu. Her tavrından, giyiminden, davranışlarından hep erkeklere özgü ağır işler yaptığı anlaşılıyordu. İçeri bir yığın odun getirip ocağın yanına bıraktı. Sonra kardeşine yaklaştı. Bütün yüzünü karıştıran mutlu bir tebessümle hafifçe omzuna dokundu. Elleriyle yüzüyle hatta bütün vücuduyla çabuk çabuk bazı hareketler... Kardeşine başını sallayarak güzel olmuş güzel olmuş aferin. Dedi, her şeye çok iyi bakmışsın, çok güzel yemamışsın, aferin sana, al bakalım sütopka. Cebinden iki çörek çıkardı ve ablasını uzattı. Dilsiz kızın yüzü kıpkırmızı oldu. Uğultuyu andıran vahşi bir ses çıkararak sevinçle çörekleri aldı. Sonra hareketleri daha da hızlandı. Sürekli aynı tarafı göstererek kalın parmağını kaşlarının üzerinden geçirdi. Lukaşka, onun söylemek istediklerini çok iyi anlıyor, sürekli başını sallayarak hafifçe gülümsüyordu. Dilsiz kız, kardeşine çörek ve tatlıları kızlara vermesini, kızların onu çok beğendiğini, aralarında en güzelinin Maryanka olduğunu, onun da Lukaşka'yı sevdiğini anlatmak istiyordu. Maryanka'yı anlatmak için genç kızın oturduğu evi gösteriyor, sonra kaşlarını, yüzünü işaret edip dudaklarını şapırdata şapırdata başını sallıyordu. Seviyor demek için elini göğsüne bastırıyor, kendi parmaklarını öpüyor, sanki birini kucaklıyor gibi bir hareket yapıyordu. Eve girdiğinde dilsizin nelerden söz ettiğini anlayan anne gülümseyerek başını salladı. Annesine çörekleri gösteren dilsiz kız yine neşe içinde uğultu gibi bir ses çıkardı. Annesi Lukashka'ya, ''Geçen gün Ulita'ya evine görücü yollayacağımı söyledim. Sözlerime iyi karşılık verdi.'' dedi. Lukaşka hiçbir şey demeden annesine baktı. Sonra baksana ne söyleyeceğim anne şarapları satıp bir at almalı dedi. Annesi oğlunun ev işlerine karışmasını istemediğini gösteren bir tavır takındı. Zamanı gelince yaparız dedi. Önce fıçıları bir hazırlayalım. Giderken taşlıktaki torbayı almayı unutma. Konu komşudan biraz bir şeyler aldım. Karakola giderken götürmen için. Yoksa heybeye koymamı mı istersin? Lukaşka, kucağımda taşırım dedi. Gireyhan gelirse onu karakola yolla. Çünkü bana artık uzun bir zaman izin vermezler. Onunla konuşmak istediğim bir şey var. Delikanlı bunu söyledikten sonra hemen yola çıkmak için hazırlığa başladı. Yaşlı kadın, yollarım elbette yollarım Lukaşka. Demek dün hepiniz yamkadaydınız. İyi eğlenmişsinizdir. Gece sığırlara bakmak için kalkmıştım. Türkü söyleyenlerin arasında senin sesini de duydum. Lukash'ka karşılık vermedi. Taşlığa çıktı. Torbaları omzuna aldı. Gömleğinin alt kısmını kemerinin içine yerleştirdi. Tüfeğini aldı, eşikte duraladı. Hadi hoşça kal anneciğim dedi. Kapıyı çekip çıkarken de Nazarka ile bir fıçı önderi ver dedi. Çocuklara sözüm var. Nazarka almaya gelir. Yaşlı kadın bahçe duvarına doğru yürüdü. Tanrı yardımcın olsun Lukaşka dedi. Tanrı korusun. Fıçıyı merak etmesen gönderirim. Hem de yenisinden. Sonra duvarın üzerinden diğer tarafa doğru eğildi. Baksana ne diyeceğim dedi. Kazak delikanlısı durdu. Annesi, Tanrı'ya şükür. Burada bir hale eğlendin değil mi? dedi. Gençler eğlenmeyecek de kim eğlenecek? Tanrı sana sağlık, şans bağışlamış, her şeyi vermiş. Bunların hepsi iyi güzel de, yalnız şunu unutma oğlum. Karakol komutanı var ya, işte onu gücendirme, bu doğru olmaz. At meselesine gelince, şarabı satıp bir at alman için gereken parayı hazırlarım. Sonra da gidip kızı isteriz. Lukaşka kaşlarını çatarak tamam tamam dedi. Dilsiz kız, kardeşinin ilgisini çekmek için bir çığlık attı. Sonra başını göstererek bir işaret yaptı. Bu, kafası tıraşlı anlamına geliyordu. Yani, çeçenlerden söz ediyordu. Sonra kaşlarını çattı, bir tüfekle nişan alıyormuş gibi bir hareket yaptı. Bir çığlık attı ve başını sallayarak uzun uzun türkü söylüyormuş gibi bir ses çıkardı. Lukaşka'ya bir çeçen daha vurmasını söylüyordu. Lukaşka ablasının ne demek istediğini anlayıp güldü. Sonra hızlı hızlı yürüyerek yamçının altından sarkan tüfeğini eliyle tutarak kalın sis tabakasının içinde gözden kayboldu. Yaşlı kadın bir süre eşikte bekledikten sonra eve girip hemen işlerine devam etti. Lukaşka karakola gitmek üzere yola çıktığında Yaroşka amca ıslık çalarak köpeklerini çağırdı. Çitin üzerinden tırmanıp Öteki bahçeye atladı. Olenin evine kadar bahçeden bahçeye geçerek gitti. Hava çıkarken kadınlarla karşılaşmaktan hoşlanmazdı. Olenin hala uyuyordu. Vayuşa uyanmış fakat yatağından kalkmamış, çevresine bakınarak kalkma zamanının gelip gelmediğini anlamaya çalışıyordu. O arada Yaroşka amca omzunda tüfeği tam bir avcı gibi giyinmişti. Kapıyı açtı. Kalın sesiyle, size iyi bir sopa gerek diye bağırdı. Alarm verildi. Çeçenler bastı Ivan. Beyefendiye bir semaver hazırla. Sen de çabuk kalk artık bakalım. Ya işte biz böyle erken kalkarız oğlum. Baksana kızlar bile çoktan kalkmış. Dışarı bak. Kız su almaya gidiyor. Sen uyu bakalım hala. Olenin uyandı. Hemen yataktan fırladı. Karşısında yaşlı adamı görüp sesini duyunca, Birden kendini öyle dinç, öyle neşeli hissetti ki, hadi çabuk ol yuşa diye bağırdı. İhtiyar, sen ava her zaman, ava böyle mi çıkarsın? dedi. Herkes çoktan kahvaltı etmeye başladı. Sen hala uyuyorsun. Liam, nereye gidiyorsun? Bunu köpeğine bakarak söylemişti. Sonra sanki izbede kalabalık varmış gibi yüksek sesle, tüfek hazır mı? diye sordu. Olenin, Peki, ne yapalım? Bir suç işledik işte. Vanyuşa, dedi. Buraya barut getirsene. Fişekleri de getir. İhtiyar şimdi sana bir ceza vermek gerek, dedi. Vanyuşa alaylı bir tavırla gülümsedi. Dütse te diye sordu. Yaşlı adam tek tük kalmış bozuk dişlerini göstererek güldü. Sen bizden değilsin. Sen gavurca konuşuyorsun, şeytan. Olen'in uzun çizmelerini ayağına geçirerek yumuşak bir tavırla, ''İlk kez yapılan hata bağışlanır canım.'' diyordu. Yeroshka ''Peki, dediğin gibi olsun.'' dedi. ''İlk defa olduğu için bağışlıyorum ama. Bir daha seni uykuda yakalarsam, ceza olarak bir kova çihir isterim. Hava ısındı mı, ortalıkta karaca falan kalmaz.'' Olen'in ihtiyarın akşamki sözlerini hatırladı. ''Onu bulsak bile bizden akıllıdır. Atlatamayız değil mi ama?'' ''Sen dalga geç bakalım. Önce bir tane vur bakalım.'' ''Seninle ondan sonra görüşürüz. Şimdi çabuk yola. Bak ev sahibin seni ziyarete geliyor.'' Yaroşka bunu pencereden bakarak söylemişti. ''Bak nasıl da giyinip süslenmiş. Gömleği de yeni. Sırf seni etkilemek için. Ben de subayım.'' Demek istiyor anlayacağın. ''Ah şu bizim halkımız yok mu? Ne halktır.'' Gerçekten de içeri giren Vanyuşa, ev sahibinin beyefendiyi görmek istediğini haber verdi. Sonra Kazak reisinin bu ziyaretinin nedenini belirtmek için anlamlı anlamlı larjan dedi. Kazak reisi içeri girdi. Üstünde yepyeni bir çerkez elbisesi, omuzlarında da subaylarınki gibi apolet vardı. Ayaklarındaki çizmeler tertemizdi. Oysa bu kazaklarda pek sık görülen bir şey değildi. Dudaklarında bir tebessümle sallana sallana içeriye girdi. Kiracısına hoş geldiniz dedi. Kazak reisi Ilya Vasilyevich, Rusya'da bulunmuş, öğrenim görmüş bir kazaktı. Öğretmendi. Asıl önemlisi, asil bir soydan geliyordu. Daha doğrusu kendine asil göstermek istiyordu. Fakat asıl kişiliğini örten, çirkin bir gösterişten ibaret yapmacık davranışları, kendine güveni oldukça fazlaymış gibi bir tavır takınması, hatalarla dolu konuşması aslında Yaroşka amcadan pek farklı bir adam olmadığını gösteriyordu. Güneşten yanmış tunç yüzü, elleri ve kırmızıya çalan burnu bunu ele veriyordu. Olenin konuğa oturmasını rica etti. Yaroşka ayağa kalkarak eğildi. Hoş geldin reis Ilya Vasilievich dedi. Olenin onun bu aşırı hareketinden alaycı bir anlam çıkarır gibi oldu. Kazak reisi başını eğerek ilgisiz bir savırla selamına karşılık verdi. Merhaba amca, sende mi buradasın? Kazak reisi yaklaşık 40 yaşlarında, yuvarlak beyaz sakallı, zayıf, kuru ve yakışıklıydı. Yaşına rağmen oldukça dinçti. Olenini ziyarete gelirken, oradakilerin kendisini sıradan bir kazak sanmalarından çekindiği anlaşılıyordu. Kiracısına daha baştan ne kadar önemli bir adam olduğunu göstermek istiyordu. İhtiyarı göstererek, dudaklarında kendine olan güvenini gösteren bir gülümsemeyle, ''Bu adam yok mu?'' dedi. ''Bizim köyün Mısırlı Nemrut'udur. Herkesin nabzına göre şerbet vermeyi iyi bilir. Elinden de her şey gelir. Bunu siz de fark etmişsinizdir, öyle değil mi?'' Yaroşka amca ıslak çarıklarına geçirdiği ayaklarına bakarak düşünceli bir biçimde başını salladı. Sanki Kazak reisinin bilgisine, kültürüne, konuşma yeteneğine şaşırıyordu. Kendi kendine, Mısırlı Nemrut ha, bu da nereden aklına gelir bilmem ki, diyordu. Olenin, birlikte ava çıkacaktık da, dedi. Kazak reisi, demek öyle dedi. Ben de sizinle bir konuda görüşmek için gelmiştim. Bir isteğiniz mi vardı? Kazak reisi, efendim, siz asil bir insan olduğunuza göre, ben de sıradan insanlardan olmadığımı düşündüğümden, çünkü ben de subaylık unvanına sahibim, bu yüzden birbirimizle bütün asil insanlar gibi anlaşabileceğimize inanıyorum. Bir an sustu. Yüzünde gülümseyen bir ifadeyle bir ihtiyara, bir de olenine baktı. Sonra konuşmasını sürdürdü. Fakat benimle anlaşmak niyetindeyseniz, benim onayımı almak istiyorsanız, eşim bir kadın olarak bize göre aklı kısa sayıldığından şunu belirtmek isterim ki, dün söylemiş olduğunuz sözleri, tam olarak kavrayamadı. Bu nedenle genç bir alay yaverine ahırı kullanmak hakkını vermeden evime 6 monetaya kiralayabileceğimi söylemek isterim. Ancak para ödemek istemeyen birini de asil bir insan olarak buradan uzaklaştırabilirim. Sizin isteklerinize gelince ben de subaylık ünvanına sahip olduğuma göre sizinle eşit koşullarda görüşebilir, bizim buraların geleneklerine uygun olarak Anlaştığımız koşullara tamamen uyabilirim. İhtiyar ne olağanüstü bir konuşma diye mırıldandı. Kazak reisi uzun bir süre aynı biçimde konuşmaya devam etti. Olen'in adamın bütün bu söylediklerinden ondan kira alarak ayda 6 gümüş ruble istediğini zor anlayabildi. Bunu seve seve kabul etti. Konuğuna çay sunmak istedi fakat kazak reisi bunu kabul etmedi. ''Bizim aptalca bir takım geleneklerimiz vardır.'' dedi. ''Kibarların yani sizlerin kullandığı bardaklardan çay içmek bizde günah sayılır. Ben okumuş bir insan olduğum için kuşkusuz böyle bir şeyin saçmalığını anlayabilirim ama karım zayıf bir varlıktır. Bu yüzden geleneklere çok bağlıdır. Öyleyse çayınızı neyle ikram edebilirim? İzin verirseniz ben kendi bardağımı alıp geleyim. Benim özel bir bardağım vardır.'' dedi. Sonra eşeğe çıkıp bardağımı ver diye bağırdı. Birkaç dakika sonra kapı açıldı. Güneşten kararmış genç bir kadının eli göründü. Pembe elbisesinin kolu bileğine kadar geliyordu. Parmaklarının arasındaki bardağı uzatıyordu. Kazak reisi kapıya gidip bardağı aldı. Kızıyla fısıltıyla bir şeyler konuştu. Ole'nin Kazak reisinin özel bardağına, Yaroşka içinde kibar, İnsanların kullandığı cinsten bir bardağa çay doldurdu. Kazak reisi sıcak çayı ağzını yakarak aceleyle içerken ''Size engel olmak istemem. Benim yüzümden gecikmeyin.'' dedi. ''Beni bağışlayın. Balık avına karşı büyük bir tutkum vardır. Şimdi burada izinli bulunuyorum. Buna bir tür dinlenme de diyebilirsiniz. Bu nedenle ben de gidip şansımı denemek niyetindeyim.'' Belki de terekin nimetlerinden benim payıma da bir şeyler düşer. Umarım siz de bir gün ziyaretinizle bizi onurlandırırsınız. Kazak usulü babadan kalma geleneklere göre bir şeyler içeriz. Kazak reisi sözlerini bitirince çok resmi bir tavırla eğilerek selam verdi. Olenin elini sıkarak dışarı çıktı. Olenin hazırlanırken dışarıda kazak reisinin tok sesiyle evdekilere emirler verdiğini duydu. Az sonra reisin ayağında paçaları dizlerine kadar sıvanmış bir potur, sırtında yırtık bir yelek, omzunda bir a ile pencerenin önünden geçip gittiğini gördü. Yeroşka bardağının dibindeki çayı da bitirerek, ''O ne kurnaz tilkidir.'' dedi. ''Ne yani? Gerçekten altı moneta verecek misin? Olacak şey mi canım? Kasabada en iyi ev iki monetaya. Aç gözlü adam.'' İstersen gel benim evde 3 monetaya kal. Olenin, hayır burada kalsam daha iyi olur dedi. 6 moneta, galiba kolay para kazanıyorsun. Dünya ne yaparsın? Ivan, çihir getir. Oleninle ihtiyar yola çıkmadan önce biraz meze ile birlikte birer kadeh vodka içtiler. Sonra sabah saat 8'de yola çıktılar. Avlunun kapısında koşumlu bir araba gördüler. Mariana elbisenin üzerine bir yelek geçirmiş, ayaklarında çizme, elinde de uzun bir değnekle öküzleri boynuzlarında bağlı olan ipten tutmuş çekiyordu. Yüzüne yalnız gözlerini açıkta bırakan beyaz bir mendil bağlamıştı. İhtiyar genç kızı kucaklamak istiyormuş gibi kollarını açtı. Annem benim dedi. Mariana elindeki değneği ona vuracakmış gibi salladı. Onlara bakarken olağanüstü güzel gözlerinde neşeli bir ifade vardı. Olenin de daha bir keyiflendi. Kızın bakışlarını üzerinde hissederek tüfeği omzuna aldı. ''Hadi bakalım, yürü, yürü.'' dedi. Mariana'nın arkalarından ''Deh, deh!'' diye bağıran sesi geliyordu. Sonra da yola koyulan arabanın gıcırtısı duyuldu. Yol, kasaba evlerinin arka bahçelerinden geçiyordu. Yaroşka sürekli konuşuyordu. Kazak reisinin sözlerine kafayı takmış, durmadan homurdanıp duruyordu. Olenin, ne kızıyorsun canım diye sordu. İhtiyar, çünkü o cimrinin biri dedi. Ben de cimreleri hiç sevmem. Ölüp gidecek, hepsi kalacak. Kimin için biriktiriyor sanki? İki tane ev yaptı. Haksız olarak kardeşinden bir bahçe aldı. Evrak işlerine de kafası öyle çalışıyor ki keresanın. Başka kasabalardan bile evrak yazdırmak için buna gelirler. Nasıl yazarsa, iş öyle yürür. Her şeyi yerinde yapar, yaptırır. Ama bu paraları kime biriktiriyor? Bir kızı, bir de oğlu var. Onları evlendirdi mi geriye bir şey kalmaz. Olenin, iyi işte, çeyiz parası biriktiriyor dedi. Ne çeyizi? O kızı çeyizsiz de alırlar. Herkesin gözü kızın üzerinde. Ama herif öyle. Tanrı'nın cezası ki kızını mutlaka zengin birine verecek. Kızı için büyük bir kalım almak istiyor, senin anlayacağın. Bak, Luka diye bir kazak var. Hem komşum hem de yeğenim olur. Aslan gibi delikanlı. Hani şu çeçeni vuran çocuk. Uzun süredir bu kızı istiyor. Ama reis vermiyor kızı. Binbir bahane öne sürüyor. Kız gençmiş, falanmış, filanmış. Ama ben onun aklından geçenleri bilirim. Oğlan ayaklarına kapansın istiyor. Bu kız için kasabada neler neler olmadı ki ama herkes onu Lukaşka'ya yakıştırıyor. Çünkü o bu kasabanın en iyi delikanlısıdır. Cigit delikanlı. Abrek'i de o öldürdü. Şimdi bir de nişan alır. Oleyin, böyle diyorsun ama ben dün avluda dolaşırken kızın bir kazakla öpüştüğünü gördüm. Buna ne dersin? Atıyorsun dedi. Yemin ederim doğru söylüyorum. Yaroşka düşünceli bir tavırla, kadınlar şeytandır dedi. Sonra, peki o kazak nasıl biriydi diye sordu. Nasıl olduğunu seçemedim. Hani şu başında beyaz bir kalpak olan delikanlı mıydı? Evet, sırtında da kırmızı bir gömlek değil mi? Boyu da senin kadar olan biriydi. Hayır, boyu benden biraz daha uzundu. Yaroşka kahkahalarla gülmeye başladı. Evet, işte o benim sözünü ettiğim delikanlı. Benim marka. Daha doğrusu Lukashka. Ben ona şaka olsun diye marka derim. O olmalı. Onu çok severim. Bir zamanlar tıpkı ben de onun gibiydim. Kızların naz etmesine bakmasan Eskiden sevgilim anasıyla aynı odada yatarken bile ben yine de hiç korkmadan yukarı tırmanır, yanına giderdim. Birkaç kere yaptım bunu. Yüksekte bir yerde oturuyorlardı. Anası cadının biriydi. Zebani gibi bir kadındı. Beni hiç sevmezdi. Bazen lalam la lala diye bizde candan arkadaşa derler. Benim de öyle bir arkadaşım vardı. Adı Girçik'ti. Onunla kızın evinin önünde pencerenin tam altında dururduk. Girçik'in omzuna çıkıp pencereyi dışarıdan açar, el yordamıyla içeri girerdim. Hemen oracıkta bir sedirde yatardı. Bir gece onu uyandırdım. Öyle bir bağırdı ki, Anlaşılan beni tanıyamamıştı. Kimsin sen deyip duruyordu. Ne karşılık vereyim az kalsın annesi uyanacaktı. Kalpamı çıkardığım gibi suratına bastırdım. Kalpaktaki yamadan benim olduğumu anladı. Hemen yataktan fırladı. Genellikle benden hiçbir şey beklemezdi. Bana kaymak üzüm getirir, ne istersem hepsini ikram ederdi. Yeroshka bunları anlatırken gönül işlerinde çıkar beklediğini ifade ediyordu. Hem yalnız o da değildi. O zamanki hayat kaydı. Şimdi öyle değil mi? Boş var. Şimdi köpeğin arkasından gidelim. Ağaçta bir sülüm bulalım. O zaman nişancılığını görelim bakalım. Sen olsaydın Maryanka'nın peşine düşer miydin? Sen şimdi köpeğe bak. Gerisini akşama anlatırım. Köpeğe bak şimdi. İhtiyar bunları söylerken çok sevdiği köpeği Liam'ı gösteriyordu. Bir süre sessizce yürüdüler. Sonra bir yüz adım kadar şundan bundan konuşarak yol aldılar. İhtiyar birden durakladı. Yolda enine uzanmış bir ağaç dalı gösterdi. Buna ne dersin? Sence bunun bir anlamı yok değil mi? Hayır, bu dalın bu şekilde durması kötüye işaret. Neden? İhtiyar güldü. Hiçbir şey bilmiyorsun. Dinle. Yolda giderken böyle duran bir dal gördün mü? Üzerinden geçme. Ya etrafını dolaş... Ya da onu yerden kaldırıp ''Tanrı yardımcım olsun.'' diye dua et. Ondan sonra ''Tanrı'nın yardımıyla yoluna devam edebilirsin. Hiçbir şey olmaz. Biz büyüklerimizden böyle öğrendik.'' Olenin ''Saçmalık bu.'' dedi. ''Sen bunları bırak da Mariana'dan söz et. Anlat bakalım Maryanka Tukaşka ile geziyor mu?'' İhtiyar birden Olenin'in sözünü kesti. ''Şşşt! Sus! Etrafı dinle. Bak ormanın diğer yanından dolaşacağız.'' Bu sözlerden sonra ayağındaki çarıklarla hiç ses çıkarmamaya çalışarak yürüdü ve bütün dalların birbirine karıştığı sık, vahşi ormanın içlerine sapan keçi yoluna dalarak ilerlemeye başladı. Yürürken de arada bir kocaman çizmeleriyle tok sesler çıkararak omzundaki tüfekle beceriksizce keçi yolunun üzerine sarkmış dallara takılıp onları çatırdatarak arkasından gelmeye çalışan Olenine doğru bakarak, yüzünü buruşturuyordu. Gürültüyü kes, sessiz ol asker diye öfkeyle fısıldadı. Güneş yükseleli epey zaman olmuştu. Ormanın yüksek tepeleri hala sisle kaplı olmakla birlikte sis aşağılarda yavaş yavaş dağılıyordu. Ağaçlar çok yüksek görünüyorlardı. Her adımda manzara değişiyordu. Uzaktan ağaç sanılan şeyin yaklaşınca bir fundalık, kamış sanılan şeyin de aslında bir ağaç olduğu anlaşılıyordu. Sis yükseldikçe altından kamışla kaplı damlar görünüyordu. Sisin bir kısmı da çiğ halinde yollara, duvarların dibindeki otların üzerine iniyor, ortalığı nem kaplıyordu. Bacaların hepsinden duman tütüyordu. Bütün kasaba halkı yollara dökülmüştü. Kimi işe, kimi de dere boyuna, kimi ise karargahlara gidiyordu. Avcılar, otların sardığı nemli keçi yollarında arda yürüyorlardı. Köpekler, ikide bir kuyruklarını sallayarak başlarını çevirip sahiplerine bakıyor, sonra koşarak çevreyi araştırıyorlardı. Havada yüz binlerce sivrisinek dolanıyor, avcıların peşine takılıyor, sırtlarına, ellerine, yüzlerine konuyorlardı. Çevreyi otlardan, nemli ormandan gelen bir koku sarmıştı. Olenin, Sürekli başını arkaya çevirip Maryanka'nın oturduğu arabaya bakıyordu. Genç kız durmadan elindeki değnekli öküzleri dürtüp duruyordu. Ortalığa derin bir sessizlik hakimdi. Kasabadan yükselen sesler artık avcılara kadar ulaşmıyordu. Yalnız köpeklerin koşuşurken dalları, kökleri çıtırdatıyor, arada bir de karşılıklı ötüşen kuş sesleri duyuyordu. Olenin ormanın tehlikelerini, Abreklerin sürekli böyle ıssız yerlerde gizlendiklerini biliyordu. Ormandan yürüyerek geçen bir adam için tüfeğin güvenilir bir koruyucu olduğunun da farkındaydı. İçinde hissettiği korku değildi, yalnız onun yerinde olan bir başkasının korkacağını düşünüyordu. Bu nedenle gayet dikkatli bir şekilde, sisle kaplı, nemli ormana iyice bakıyor, arada bir duyulan hışırtılara, seslere kulak kabartıyordu. Durmadan tüfeğine sarılıyor, içinde daha önce bilmediği hoş duygular uyanıyordu. Yeroşka amca önde gidiyordu. Bir hayvanın geçtiğini gösteren çift çizgili bir ayak, fark ettiği her so birikintisinin önünde duruyor, ayak izlerini büyük bir dikkatle inceliyor, sonra onları Olenin'e gösteriyordu. Hiç konuşmuyor, bir şey söylemesi gerektiğinde de sadece fısıldıyordu. Geçtikleri yer gelip giden arabaların açtığı, sonra da otların kapladığı bir yoldu. Kara ağaçlarla, çınarlarla dolu orman, yolun iki yanında öyle gür, öyle sık sarmaşıklarla doluydu ki, ilerisini görmek olanaksızdı. Hemen hemen tüm ağaçları, tepeden tırnağa yabani asma sarmıştı. Ağaçların diplerini ise altı karanlık görünen sık dikenli fundalar bürümüştü her küçük düzlük böğürtlenlerle, kamışlarla, gümüş rengi sazlarla kaplıydı. Yeşilliğin içinde keçi yollarından ayrılıp ormanın içine dalan, iri hayvanların açtıkları geniş izlerle, sülünlerin minik tünelleri andıran izleri göze çarpıyordu. Henüz bir sığırın bile geçemediği bu ormanın altındaki topraktan fışkıran sayısız bitkilerin gösterdiği gücü, hayatı boyunca böyle bir şey hiç görmemiş olan Olenin'i, büyük bir şaşkınlık içinde bırakıyordu. İçinde bulundukları tehlikeli orman, gizemli bir tavırla fısıldayarak konuşan ihtiyar, uzakta olup bitenlerle hiç ilgilenmiyormuş gibi görünen gözüpek Maryanka'nın boylu poslu yapısı, ulu dağlar, bütün bunlar Olenin'e rüya gibi geliyordu. İhtiyar kalpağını yüzüne doğru çekerek, tamam buldum sülünü diye fısıldadı. Sonra arkasına dönerek Olenin'i azarladı. Yüzünü örsene, sülün var dedik. Öfkeyle kolunu sallayıp çömelerek o şekilde ilerlemeye devam etti. Sülün insan suratından hoşlanmaz dedi fısıldayarak. İhtiyar bir yerde durup karşısındaki ağaca dikkatle baktığında Olenin bir hayli geride kalmıştı. Erkek sülün tünediği ağaçtan kendisine havlayan köpeğe bağırdığı zaman Olenin onu gördü. O anda top patlaması gibi bir tüfek sesi işitildi. Yaroşka kocaman tüfeği ile sürüne ateş etmişti. Havalanan sürünün gövdesinden birkaç tüy koptu. Sonra kuş yere düştü. Olen'in yaşlı adama yaklaşırken başka bir sürünü ürküttü. Hemen tüfeğini kuşa doğru çevirip ateş etti. Sürün önce dimdik havalandı sonra taş gibi aşağı indi. Dallara takıda takıla sık ormanın içine düştü. İhtiyar uçan kuşu vurmayı pek beceremezdi. Gülerek, aferin sana diye bağırdı. Sürünleri yanlarına alarak ormanda ilerlemeye devam ettiler. Olen'in bu olanlardan, ihtiyarın onu beğenip övmesinden heyecanlanmıştı. Yaroşka'ya bir şeyler söyleyip duruyordu. İhtiyar onun sözünü keserek, dur dedi. Gel şu tarafa gidelim. Dün akşam burada bir geyik izine rastlamıştım. Ormanın içine dalıp 300 adım kadar yürüdükten sonra yer yer kamışlarla kaplı bir kısmı da bataklık olan bir düzlüğe çıktılar. Olenin sürekli yaşlı avdının gerisinde kalıyordu. Onun aşağı yukarı 20 adım kadar önünde yürüyen Yeroşka amca birden eğildi. Anlamlı bir biçimde başını salladı. Sonra Olenin'e eliyle gel işareti yaptı. Olenin ihtiyarın yanına güçlükle ulaşabildi. O zaman oradan bir insanın geçtiğini gösteren ayak izlerini gördü. İhtiyar ona bu izleri işaret ediyordu. ''Gördün mü?'' dedi. Olen'in elinden geldiğince sakin konuşmaya özen göstererek ''Evet gördüm, ne oldu?'' dedi. Elinde olmayarak Cooper Pathfinder'ı, abrekleri düşünmüştü. İhtiyarın ne kadar gizemli bir şekilde hareket ettiğini fark ediyor fakat ona bunun nedenini sormaya bir türlü cesaret edemiyordu. Onun bu gizemli davranışlarına sezdiği bir tehlikenin mi yoksa avın heyecanının mı yol açtığını kestiremiyordu. İhtiyar sakin bir tavırla ezilmiş otları gösterdi. Tamam dedi, bu ayak izleri benim. Otların altında da bir hayvanın belirsiz izleri fark ediliyordu. İhtiyar ileri doğru yürümeye devam etti. Olenin artık geride kalmıyordu. Yaklaşık 20 adım daha yürüdüler. Yamaçtan aşağı indikten sonra ormanda dalları etrafa yayılmış bir ahlat ağacının yanına geldiler. Ağacın altındaki toprak kapkaraydı ve üstünde de taze hayvan pisliği vardı. Bu kısım asma dallarıyla örülmüş, rahat, serin ve loş bir çardağa benziyordu. İhtiyar içini çekerek, Anlaşılan daha bu sabah buradaymış dedi. Baksana pisliği bile taze. İni buralara yakın olmalı. Birden bulundukları yerden yaklaşık 10 metre kadar ileride şiddetli bir çatırtı duyuldu. İkisi de ürkerek tüfeklerine davrandılar. Ortalıkta hiçbir şey görünmüyordu. Yalnız ağaç dallarının kırılan sesi geliyordu. Sonra da uzaklaşan bir hayvanın ritimli ayak sesleri duyuldu. Kısa bir süre bu sesle birlikte... Çatırtılar da gittikçe uzaklaşan, sessiz ormanın her tarafına dağılan bir uğultu halini aldı. Olenin sanki yüreği yırtılıyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Yemyeşil ormana gözlerini dikmiş, dikkatle inceliyordu. Sonra ihtiyara baktı. Yaroşka amca tüfeğini sımsıkı göğsüne bastırmış, bir heykel gibi duruyordu. Kalpağı arkaya doğru kaymıştı. Gözleri garip bir ışıkla parlıyordu. Ağzı açık, öylece dururken öfkeli bir ifade taşıyan dudaklarının arasından kırık dökük sarı dişleri görünüyordu. Sanki donmuş gibiydi. Geyik dedi. Sonra aniden tüfeğini öfkeyle yere fırlatarak ağırmış sakalını çekiştirmeye başladı. Şurada duruyor işte. Keşke keçi yolundan gelseydik. Ah aptal, ah aptal. Sakalını müthiş bir öfkeyle canını acıtırcasına çekiştiriyordu. Aptal domuz diye kendi kendine homurdanıyordu. Sisle kaplanmış ormanın üzerinde sanki bir şey uçuyor gibiydi. Ürkütülen geyiğin koşarken çıkardığı uğultulu sesler gittikçe daha geniş dalgalar halinde uzaklara kadar yayılıyordu. Olenin yorgun ve aç olmakla birlikte büyük bir zindelik hissederek İhtiyarla birlikte evine döndüğünde hava kararmaya başlıyordu. Yemek hazırdı. Yemeğini yaşlı adamla birlikte yedi. Bir iki kadeh içtikten sonra içinde oluşan sıcacık, tatlı ve neşeli duygularla kapının önüne çıktı. Hayalinde yine gün batımının ışıkları altında yüksek dağlar belirdi. İhtiyar yine avcılık, abrekler, sevgilileri... Derssiz, tasasız, özgür bir hayat yaşadıkları günlerle ilgili bitmez tükenmez hikayeler anlatıyordu. Güzel Maryanka da yine evine girip çıkıyor, avluda dolaşıyor, sonra da yine evine dönüyordu. Elbisesinin altından el değmemiş güzel vücudunun hatları fark ediliyordu. Ertesi gün Olen'in tek başına, bir gün önce ihtiyarla birlikte geyiği ürküttükleri yere gitti. Giderken de kapıdan geçmeyip, Kasabada herkesin yaptığı gibi dikenli çitlerin üzerinden atlamıştı. Üzerindeki çerkez elbisesine takılan dikenleri çıkarmaya çalışıyordu ki, önden koşan köpeği iki sülünü kaldırdı. Ormanın sık bölgesine girer girmez de, neredeyse her adımda oradan buradan sülünler havalanmaya başladı. İhtiyar ona bir gün önce bilerek burayı göstermemişti. Burasını ağlı ava çıkacakları için saklıyordu. Olenin 12 atışta beş sülüm vurdu. Onları çalılıkların arasından almaya çalışırken yorgunluktan her yanı ter içinde kaldı. Köpeğini çağırdı. Tüfeğin horozunu indirip içine birkaç fişek yerleştirdi. Sivrisinekleri kovalamaya çalışarak yavaş yavaş bir gün önce gittikleri yere doğru yürümeye başladı. Yalnız yol üstünde bile izlere rastlayan Köpeği durdurmaya olanak yoktu. Bu yüzden Olenin iki sülün daha vurdu. Onları alabilmek için o kadar çok zaman harcadı ki, bir gün önce gittikleri yere yaklaştığını fark ettiğinde neredeyse öğlen oluyordu. Hava oldukça duru, temiz ve sıcaktı. Sabahki nem ormanda yok olmuş, her yer tamamen kurumuştu. Milyonlarca, milyarlarca sivrisinek tam anlamıyla Olenin her yerine yapışıyordu. Köpeğin rengi karadan kurşunuya dönmüştü. Bütün sırtı sivrisinek içindeydi. Olen'in üzerindeki çerkez elbisesi yapışan sivrisinekler yüzünden aynı rengi almıştı. Olen'in sivrisineklerden kaçacak yer arıyordu. Bu şekilde yazın burada kalmanın mümkün olamayacağını düşünmeye başlamıştı bile. Neredeyse hemen eve dönecekti ki orada yaşayanların da insan olduklarını düşününce sabretmeye sivrisineklerin onu yemelerine aldırmamaya karar vardı. Öğleye doğru sivrisineklerin varlığını hissetmek, ona hoş bir duygu vermeye başladı. Sanki vücudunu her taraftan kuşatan bu sivrisinekler olmasa, terli yüzüne elini yapıştırdığında parmaklarının altında ezilen, dağılıveren sivrisinekleri hissetmese, bütün vücudunda o huzursuz hızıldayışlarını duymasa, içinden geçtiği o orman bütün özelliğini bütün güzelliğini yitirecekti. Bu milyarlarca böcek, kendilerini o vahşi, olağanüstü, zengin çeşitli bitki evrenine, ormanı dolduran o hayvan, kuş okyanusuna, bu koyu, karanlık yeşilliğe, bu kokulu, bu sıcak havaya, bu bulanık sularla dolu hendeklere, her yere sokulan, Durup dururken herhangi bir yerde aşağı doğru sarkmış yaprakların altında şırıldayan terek ırmağına öylesine atlıyorlardı ki, daha önce olenine dayanılmaz derecede kötü görünen şey, şimdi aksine ona zevk veriyordu. Bir gün önce Geyi gördükleri yerin etrafında bir süre dolaştıktan sonra bir şey bulamayınca biraz dinlenmek istedi. Güneş şimdi ormanın tam üzerindeydi. Ve ışınları aşağıya doğru dimdik iniyordu. Olen'in düzlüğe ya da yola çıktığı zaman sırtını, başını yakıyordu. Yedi dolgun sürünün ağırlığı belini büküyor, ağrıtıyordu. Olen'in sonunda bir gün önce gördükleri geyin izlerini buldu. Dalların birbirine karıştığı sık ormanda bir fundalığın altına sokuldu. Bir önceki akşam geyik tam orada yatmıştı. Olen'in hayvanın kendine yuva yaptığı çukurun yanı başında yere uzandı. Yattığı yerden çevresindeki koyu yeşilliğe, nemli toprağa, bir gün önce gördükleri hayvan pisliğine, geyin ayaklarıyla otların üstünde bıraktığı izlere, kopardığı kara toprak parçasına, sonra da bir gün önce kendisinin toprağın üzerinde bırakmış olduğu ayak izlerine baktı. Yattığı yerin serin, rahat olduğunu hissediyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir istek duymuyordu. Birden ruhunda nedensiz yere öyle tuhaf bir mutluluk duygusu uyandı, her şeye karşı içinde öyle derin bir sevgi duydu ki, çocukluktan kalma bir alışkanlıkla haç çıkarmaya, bilinmez bir varlığa şükretmeye başladı. Birden zihninde oldukça net bir şekilde şu düşünceler belirdi. İşte ben diğer bütün varlıklardan apayrı, herkesten farklı bir takım özelliklere sahip olan Dimitri Olen'in, şu anda kimsenin bilmediği bir yerde, yaşlı, görkemli, güzel, belki de hayatı boyunca hiç insan yüzü görmemiş bir geyin yaşadığı bir yerde, başka hiçbir insanın ayak basmadığı, böyle şeyleri de hiç düşünmediği bir yerde, tek başıma yatıyorum. Oturduğum zaman çevremde ısırlık ya da yeni filizlenmiş pek çok ağaç görüyorum. Yaban üzümü yapraklarının şunu nasıl sardığına bakın. Hemen yakınımda sülünler kıpırdanıp duruyor. Birbirini kovalıyor. Belki de öldürülmüş olan kardeşlerinin burada olduğunu hissediyorlar. Avladığı sülünleri eliyle yokladı, kaldırıp baktı. Sonra sıcak kana bulanmış elini çerkez elbisesinin eteğine sildi. Belki de burada yattığımı çakallar bile anlamıştır diyordu. Belki de şu anda sıkıntıyla kazadan beladan uzak durmak için diğer tarafına doğru gitmeye çabalıyorlardır. Yanımda ise onlara her biri büyük bir ada gibi görünen yaprakların arasında sivrisinekler uçuşuyor, havada kımıldamadan duruyor, durmadan vızıldıyorlar. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1 milyon sivrisinek. Hepsi de yanımda kim bilir neden, kim bilir neler vızıldıyorlar. Onlardan her biri de tıpkı ben, Dimitri Olenin gibi kendilerine özgü özelliklere sahip. Ama aynı zamanda başkalarından tamamen farklı bir varlıktır. O anda bir Rus asilzadesi, Moskova'nın yüksek tabakasından bir kişi, falancanın ya da filancanın dostu ya da akrabası olmayıp sadece, o anda çevresinde yaşayan bir sivrisinek, bir sülün ya da bir geyik gibi sıradan bir varlık olduğunu kesin olarak anlıyordu. Ben de onlar gibi ya da Yeroşka amca gibi bir süre yaşadıktan sonra öleceğim. Yeroşka amca söylediğinde haklı, öldü mü mezarında ot biter, işte hepsi bu diye düşünüyordu. Öldükten sonra mezarında ot bitmese de olur, bunun ne anlamı var ki? Her şeyden önce yaşamasını bilmeli. Her şeyi yaşamalı, mutlu olmalı. Çünkü benim istediğim bir tek şey var, mutlu olmak. Ne olursam olayım, ister şu çevremdeki yaratıklar gibi bir hayvan, ister ölünce üzerinde ot biten, bütün öteki varlıklar gibi bir varlık ya da ilahi bir varlığın bir parçacığının yerleştiği bir çerçeve olayım. Yine de en iyi biçimde yaşamam gerekir. Peki, mutlu olmak için nasıl yaşamalı? Neden şimdiye kadar hiç mutlu olmadım? Geçmiş yıllardaki hayatını düşünmeye başladı. Kendisinden iğreniyordu. Kendini her zaman, her şeyi yalnız kendisi için isteyen çıkarcı, bencil bir insan olarak görüyordu. Oysa aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Durmadan çevresine, aralarından ışık sızan yeşilliklere, yavaş yavaş alçalmakta olan güneşe, bulutsuz ve aydınlık gökyüzüne bakıyor, hep içinde aynı mutluluğu hissediyordu. ''Şu andaki mutluluğumun nedeni ne?'' diye düşünüyordu. Eskiden kimin için, ne için yaşıyordum? Kendi isteğim söz konusu olunca ne kadar titiz davranıyordum? Kendimi memnun etmek için neler uydurmuyordum? Yine de bütün o yıllar içinde bana acı ve utanç veren davranışlardan başka hiçbir şey yapmadım. Öyleyse mutlu olmam için en ufak bir şeye ihtiyacım yokmuş işte.'' Sanki birdenbire yepyeni bir ışığa kavuşmuştu. Kendi kendine gerçek mutluluk başkaları için yaşamak, bu çok açık diye söylendi. Mutluluk insan ruhunun bir ihtiyacı olduğuna göre mutlu olmak insanın hakkıdır. Bu doğa yasalarına uygundur. Bir insan bu ihtiyacını karşılarken bencil davranırsa, daha doğrusu mutlu olmak için çabalarken yalnız kendisi için servet, ün, rahatlık, Aşk gibi şeyleri ararsa, bu istekleri karşılamasına olanak vermeyecek koşullar ortaya çıkabilir. Demek ki, doğa yasalarına aykırı olan mutlu olma ihtiyacının kendisi değil, işte bu isteklerdir. Peki, hangi istekleri hangi koşullar altında karşılamaya olanak vardır? Hangilerini? Başkalarını sevmek isteğini, başkaları için özveride bulunmak isteğini. Kendisinin bulduğu yeni bir gerçek sandığı bu düşünceyle öylesine sevindi, öylesine coşkuya kapıldı ki birden ayağa fırladı. Sabırsızlık içinde bir an önce uğrunda özveride bulunacağı, iyilik edebileceği, sevebileceğini sandığı kişinin kim olabileceğini düşünmeye başladı. Böyle birini hemen bulmalıydı. Demek ki bir insanın kendisi için hiçbir şeye gereksinimi yok. Öyleyse neden başkaları için yaşamasın? diye düşünüyordu bütün bunları yeniden düşünmek aynı zamanda herhangi bir insana iyilik etme fırsatını yakalayabilmek için bir an önce eve gitmeye karar verdi tüfeğini aldı ağaçların çok sık olduğu yerden çıktı ağaçların arasından düzlüğe ulaşınca çevresine bakındı güneş artık ağaçların tepesinde değildi görünmüyordu hava serinlemeye başlamıştı Birden her yer Olenine çok yabancı göründü. Sanki hiç kasabanın çevresindeki ormanlığa benzemiyordu. Her şey aniden değişivermişti. Gökyüzü bulutlarla kaplanmaya başlamıştı. Ağaçların tepelerinde rüzgar uğulduyor, kırılmış yıpranmış kuru dallarla, kamışlarla orman miadını doldurmuş gibi geliyordu. Olenin bir hayvanın peşinden koşarken, Ondan uzaklaşmış olan köpeğini çağırmaya başladı. Birden içinde bütün varlığını saran müthiş bir korku duydu. Aklına abrekler, kendisine anlatılan cinayetler geldi. Her an bir fundalığın arkasından karşısına aniden bir çeçen çıkacakmış gibi bir hisse kapılıyor. O zaman ya kendini savunmak için kalıp öleceğini ya da korkarak kaçmak zorunda kalacağını düşünüyordu. Aklına Tanrı geldi. Öbür dünyadaki hayatı düşündü. Böyle şeyleri çoktandır hiç düşünmemişti. Çevrede ise hep o karanlık, ürkütücü, vahşi orman uzayıp gidiyordu. Olenin her an ölmek, üstelik hiçbir iyilik yapmadan, kimsenin haberi olmadan ölmek varken insanın yalnız kendisi için yaşaması doğru mu diye düşündü. Sonra kasabanın bulunduğu sandığı yöne doğru yürümeye başladı. Sonra, kasabanın bulunduğu sandığı yöne doğru yürümeye başladı. Artık avlanmayı düşünmüyordu. Yalnız bütün vücudunu saran bir yorgunluk hissediyor, neredeyse dehşet içinde her fundalığa, her ağaca dikkatle bakıyordu. Oldukça uzun bir süre aynı yerde dönüp durdu. Sonra nihayet, terekin kumlarla karışık soğuk suyunun aktığı bir hendeye rastladı. Artık aynı yerde dönüp durmaktansa, Hendek'in kıyısından yürümeye karar verdi. Suyun kendisini nereye götüreceğini bilmeden yürümeye devam ediyordu. Birden arkasındaki sazların çatırdadığını duydu. irkildi ve hemen tüfeğine el attı. Sonra da bu davranışından dolayı kendisinden utandı. Köpeği yorgunluktan bitkin bir halde güçlükle soluyordu. Kendini Hendek'teki soğuk suya attı ve lakır su içmeye başladı. Olenin de aynı şeyi yaptı. Onunla birlikte su içtikten sonra köpeğin kendisini sürüklediği yolda yürümeye başladı. Hayvanın onu kasabaya götüreceğine inanıyordu. Köpeğin arkadaşlığına rağmen her taraf Olenin'e gittikçe daha karanlık görünüyordu. Garip kocaman kuşlar o yüksek ağaçlardaki yuvalarının çevresinde tiz sesler çıkararak uçuşup duruyorlardı. Orman gittikçe seyrekleşiyor Sık sık hışırdayan kamışlar üstünde çeşitli hayvanların ayak izlerinin bulunduğu kumlu çıplak düzlükler göze çarpıyordu. Rüzgarın sesine bir de ne olduğu anlaşılamayan, garip, neşesiz, tek düze bir uğultuk katılmıştı. Oleni'nin içinde gittikçe daha sıkıntılı duygular uyanmaya başlamıştı. Elini arkasına atıp sülünleri yokladı. Birinin yok olduğunu fark etti. Sülün kopup düşmüş olmalıydı. Kemerinin ucunda yalnız hayvanın kanlı başı sallanıyordu. Olen'in birden içinde o güne kadar hiç bilmediği bir korku duydu. Tanrı'ya dua etmeye başladı. Şu anda bir tek endişesi vardı. Kimseye hiçbir iyilik yapmadan, herhangi iyi bir davranışta bulunmadan ölmek. Oysa yaşamak istiyordu. Büyük bir fedakarlıkta bulunabilmek için yaşamak. Birden sanki içinde bir güneş doğdu. Birilerinin Rusça konuştuğunu, terekin hep aynı şekilde süren, tek düze, hızlı akışını duydu. Birkaç adım daha atınca önünde nehrin kayıp giden kahverengimsi yüzeyini, kıyılardaki sazlıklarda biriken ıslak, kırmızım kumları, uzanıp giden bozkırları, suyun üzerinde yükseliyormuş hissi veren gözetleme kulesini, sinirli sinirli fundalıkların arasında dolanan, Sırtına eğer vurulmuş bir atı, dağları gördü. Kıpkızıl güneş, bir an için bulutların ardından sıyrılıp neşe saçan son ışıklarını ırmağın sularına, sazlara, kuleye, sonra da bir araya toplanmış kazakların üzerine serpiverdi. Kazakların arasında Lukaşka sağlam yapısı, korkusuz duruşu ile Olenin'in dikkatini çekmişti. Olenin içinde yine nedenini bilmediği büyük bir mutluluk duydu. Terek'in diğer yakasında bulunan Ruslarla barış içinde yaşayan Müslüman köyünün karşısında Terek'in kıyısında kurulmuş olan Nijne-Prototski karakoluna girdi. Dışarıdaki kazaklarla selamlaştı. Fakat iyilik yapacak herhangi birini bulamadı. Bunun üzerine İzbe'ye doğru yürüdü ve orada da karşısına böyle bir fırsat çıkmadı. Kazaklar onu soğuk karşılamışlardı. O zaman koğuşa girdi, bir sigara yaktı. Kazaklar Oleni'ne hiç ilgi göstermiyorlardı, çünkü sigara içiyordu. Akşamda Kazaklarla bambaşka bir konu çıkmıştı. Dağlardan Ruslarla barış içinde yaşamayan köylerden bir kılavuzla birlikte Çeçenler gelmişti. Bunlar öldürülen Avrekin akrabalarıydı. Haraç verip ölülerini almaya gelmişlerdi. Kazaklar kasabadan gelecek yetkilileri bekliyorlardı. Öldürülen Abrek'in kardeşi uzun boylu, oldukça düzgün vücutlu, kısa kesilmiş sakalı kınayla boyanmış bir gençti. Üzerine yırtık pırtık bir Çerkez elbisesi, başına da eski bir kalpak giymişti. Oldukça sakin görünüyordu. Çar gibi yüksekten bakan gururlu bir hali vardı. Yüzü öldürülen Abrek'in yüzüne çok benziyordu. Hiç kimseye bakmıyordu, ölüye bile dönüp bakmıyordu. Gölge bir yere çömelmiş, çubuğunu tüttürüyor, arada bir yere tükürüyor, durup durup boğuk bir sesle söylediklerini saygıyla dinleyen arkadaşına emirler veriyordu. Cigit olduğu tavırlarından anlaşılıyordu. Ruslarla kim bilir kaç kez bambaşka koşullar altında karşılaşmıştı. Onun için şimdi onların hiçbir davranışı ilgisini çekmiyor Bunlara karşı içinde en küçük bir merak da duymuyordu. Olenin ölüye yaklaşıp bakmak istedi. Fakat kardeşi aşağılayıcı bir tavırla sakinliğini hiç kaybetmeden Olenin'e baktı. Ve öfkeyle bir şeyler mırıldandı. O zaman Kılavuz telaşla ölen Abrek'in yüzünü bir çeçen elbisesiyle örttü. Cigit'in yüzündeki sert ifade, saygı uyandıran gururlu, soylu davranışı Olenin'i şaşırtmıştı. Ona bir şeyler sorma isteği duydu. Hangi avuldan olduğunu sordu. Çeçen genci ona şöyle bir baktı, aşağılarcasına yere tükürdü. Sonra başını öbür tarafa çevirdi. Olenin, dağlının bu ilgisizliğine öyle şaşırmıştı ki, onun bu davranışını ya gerizekalı olduğuna, ya da dilinden anlamadığı için karşılık veremediğine yordu. Bunun üzerine Abrek'in arkadaşına döndü. Bu, hem kılavuz, hem de tercümandı. Onun da sırtında yırtık pırtık bir elbise vardı. Yalnız diğeri gibi kızıl saçlı değil, esmerdi. Yerinde duramayan bir adamdı. Dişleri bembeyaz, gözleri pırıl pırıldı. Kılavuz ise Olenin'le konuşmayı seve seve kabul etti. Hemen de bir sigara istedi. Sonra yarım yamalak bir Rusça ile anlatmaya başladı. Bunlar beş kardeşti. Üç kardeşini de Ruslar vurdular. Geriye yalnız iki tanesi kaldı. Bu gördüğün var ya öyle cigit adamdır ki gerçekten cigittir. Kılavuz bu sözleri söylerken Çeçen gencini gösteriyordu. Ahmet Han'ı vurduklarında o da ırmağın öteki yanında kamışların arasındaymış. Öldürülen Abrak'in adı buydu. Olup biten her şeyi görmüş. Kardeşini kayığa nasıl aldıklarını, kıyıya nasıl çıkardıklarını hepsi görmüş. Gece oluncaya kadar bulunduğu yerden kımıldamamış. İhtiyar adamı vurmak istemiş ama yanındakiler engel olmuşlar. Lukaşka konuşanlara yaklaşarak yanlarına çömeldi. ''Siz hangi avuldansınız?'' diye sordu. Kılavuz, Terek'in diğer tarafında dağların arasına mavim trak bir boğazı gösterdi. ''İşte oradan, soğuk su köyünü bilir misin?'' ''Onun 90 fersah daha ilerisinde.'' Lukaşka, soğuk suda Gireyhan diye biri vardır, tanır mısınız diye sordu. Bunu öyle bir adamı tanımakla gurur duyduğunu gösterecek şekilde sormuştu. Gireyhan, benim kunakım olur dedi. Klavuz benim de komşum olur dedi. Lukaşka, ya öyle mi? Aslanım benim dedi. Anlaşılan Klavuz çok ilgisini çekmişti. Hemen Tatarca konuşmaya başladı. Biraz sonra Kazak subaylardan bir süvari yüzbaşısı geldi. Yanında iki kazak daha vardı. Yüzbaşı diğer kazaklara merhaba dedi. Kazaklardan hiçbiri ordudaki askerlerinin yaptıkları gibi sağ ol, komutanım diye karşılık vermediler. Yalnız aralarından birkaçı sıradan bir selamla hafifçe başlarını eğerek karşılık vermekle yetindi. Bazıları da ayağa kalkıp hazır ol geçtiler. Karakol komutanı kalede her şeyin yolunda olduğuna dair rapor verdi. Bütün bunlar Olenine komik görünüyordu. Sanki bu kazaklar askercilik oynuyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse yeni gelenlerle orada bulunanlar arasındaki resmiyet hemen daha içten daha yalın bir konuşmaya bıraktı. Diğer kazaklar gibi kurnaz, becerikli bir kazak olan yüzbaşı tercümanla rahat bir şekilde Tatarca konuşmaya başladı. Bir kağıt yazıp kılavuza verdiler. Ondan para aldılar. Sonra ölünün bulunduğu tarafa doğru yürüdüler. Yüzbaşı, "Aranızda Luka Gavrilov kim?" diye sordu. Lukaşka kalpağını çıkarıp yüzbaşıya yaklaştı. Yüzbaşı, "Albay'a seninle ilgili bir rapor gönderdim." dedi. "Ne yanıt gelecek bilmiyorum. Sana haç nişanı vermelerini istedim." "Henüz karakol komutanı olamazsın. Daha yaşın buna uygun değil. Okuma yazma biliyor musun?" "Hayır efendim." Yüzbaşı gene komutanlık oyunu oynuyormuş gibi çok cesur bir delikanlıymışsın dedi. Kalpağını giyebilirsin. Bu çocuk hangi Gavrilovlardan? Şiroki ile bir ilgisi var mı? Karakol komutanı yeğeni olur dedi. Yüzbaşı evet biliyorum dedi. Hadi bakalım çocuklar adamlara yardımcı olun. Bunu kazaklara söylemişti. Lukaşka çok sevinmişti. Yüzü parlıyordu. O sırada her zamankinden daha yakışıklı bir görünüşü vardı. Karakol komutanının yanından uzaklaşıp kalpağını başına geçirdi. Sonra gidip yine Olenin'in yanına oturdu. Çeçe'nin ölüsü Kayı'ya taşındıktan sonra kardeşi Kıyı'ya indi. Kazaklar ona yol vermek için çekildiler. Genç adam ayağıyla Kıyı'ya kuvvetle vurarak Kayı'ya atladı. Tam o sırada Olenin, onun bütün kazaklara çabucak bir göz attıktan sonra yanındaki arkadaşına soluk soluğa bir şeyler sorduğunu fark etti. Arkadaşı, Lukaşka'yı işaret ederek bir şeyler söyledi. Çeçen genci Lukaşka'ya baktı, sonra ağır ağır başını öbür tarafa çevirdi. Gözlerini karşı kıyıya dikti. Lukaşka'ya baktığı sırada gözlerinde bir kin değil, karşısındakini küçük gören tiksinti dolu bir ifade vardı. Bir şey daha söyledi. Olenin, kımıldanıp duran tercümana, ''Ne diyor?'' diye sordu. Kılavuz, Olenin'i yanıtmak için olacak, ''Sizinkiler bizimkileri vuruyor, bizimkiler de sizinkileri temizliyor, birbirlerinden hiçbir farkları yok.'' deyip bembeyaz dişlerini göstererek sırıttıktan sonra kayıya atladı. Öldürülen Avrek'in kardeşi hiç hareket etmeden oturuyor, sürekli dikkatle karşı kıyılara bakıyordu. Bu yakadakilerden öyle nefret ediyor, onlardan o kadar iğreniyordu ki arkasında olup bitenleri merak bile etmediği anlaşılıyordu. Kılavuz kayığın diğer tarafında ayakta duruyor, küreği bir o bu bu yana, bir bubuyanı savurarak çevik hareketlerle kayığa rahatça sürüyor, hiç durmadan konuşuyordu. Kayık akıntıyı enine geçiyor, ilerledikçe küçülüyor, küçülüyor, küçülüyordu. Artık içindekilerin sesleri duyulmaz olmuştu. Sonunda karşı kıyıya ulaştıkları görüldü. Kıyıda onları bekleyen atlar vardı. Ölüyü kayıktan indirdiler, sonra hayvanın irkilmesini aldırmadan atlardan birinin sırtına bağladılar. Kendileri de atlarına bindiler, hayvanları yavaş yavaş sürerek avulun önünden geçtiler. Kalabalık onları görmek için sokaklara dökülmüştü. Irmağın bu tarafındaki kazaklar ise oldukça keyifliydiler. Her yerden gülüşmeler, şakalar duyuluyordu. Yüzbaşı ile kasabadan gelmiş olan reis, kendileri için hazırlanan sofraya oturmak üzere içeri girdiler. Lukaşka sevincini belli etmemek, ağırbaşlı bir tavır takınmak için boşuna çaba harcıyordu. Oleni'nin yanına oturmuş, dirseklerine dizlerine dayamış bir çubuk yontuyordu. Bir ara merak ediyormuş gibi sizin içtiğiniz şey nedir öyle, bundan zevk alıyor musunuz diye sordu. Bunu sanki Olenin'in kazaklar arasında pek rahat edemediğini, kendisini yapayalnız hissettiğini anlayarak söylemişti. Olen'in alışkanlık işte dedi. Niye sordun? Hmm, bizimkiler de bunu içmeye kalkarlarsa çok kötü olur. Şu dağlara bakın, ne kadar yakın görünüyorlar değil mi? Parmağıyla dağların arasındaki dar boğaza işaret ediyordu. Yakın görünüyorlar ama sigara içersek oraya kadar gitmemiz mümkün olmaz. Siz şimdi eve nasıl döneceksiniz? Ortalık karardı. İsterseniz sizi geçireyim. Karakol komutanından izin alırsanız eğer. Olenin kazak delikanlısının neşeli yüzüne bakarak aslan gibi delikanlı diye düşündü. Sonra Maryanka'yı, bahçe kapısının diğer tarafından işittiği öpücük sesini anımsadı. Lukaschka'ya karşı içinde bir sevecenlik duydu. Öğrenim görmemiş olmasına üzüldü. Ne saçma bir şey bu, diye düşünüyordu. Bir adam birini öldürsün, sonra da sanki dünyanın en iyi işini yapmış gibi sevinçli, mutlu olsun. Bunun sevinilecek bir şey olmadığını anlamıyor mu? Mutluluğun öldürmekle değil, özveride bulunmak olduğunu hissetmiyor mu? Abreklerin bindiği kayığın ardından kıyıya kadar inmiş olan kazaklardan biri Lukaşka'ya doğru döndü. Eh artık gözünü dört aç, sakın eline düşeyim deme. Herifin seni nasıl sorduğunu gördün değil mi? Lukaşka başını kaldırdı. Benim kan kardeşim oldu be, ne diyorsun dedi. Bunu söylerken Çeçen'i kastediyordu. Senin kan kardeşin artık mezarından çıkıp senden hesap sormaz ama o kızıl kardeşi yok mu? Gerçekten belalı birine benziyor. Lukaşka güldü. Buradan sağ çıktığına şükretsin. Olenin, Lukaşka'ya ne seviniyorsun dedi. Senin kardeşini öldürseler de hoşuna gider miydi? Lukaşka gülen gözlerini Olenin'e doğru çevirdi. Sanki onun kendisine söylemek istediği her şeyi anlıyordu ama kendini bütün, bütün bu düşüncelerden çok daha üstün görüyordu. ''Ne olmuş yani?'' dedi. Bu işler karşılıklıdır. Bizimkileri de durmadan öldürmüyorlar mı sanki? Yüzbaşı ile kaymakam gitmişlerdi. Olenin ise hem Lukaşka'yı hem de karanlık ormanda tek başına geçmemek için karakol komutanından Lukaşka'ya izin vermesini istedi. O da izin verdi. Olenin Lukaşka'nın kasabaya gidip Maryanka ile konuşmak istediğini düşünüyordu. Ayrıca böyle cana yakın Konuşkan bir Kazak genciyle arkadaşlık etmekte hoşuna gidiyordu. Hayalinde Lukaşka ile Maryanka'yı birleştiriyor, onları böyle düşünmekten zevk duyuyordu. İşte bu genç Maryanka'yı seviyor, onu ben de sevebilirdim diye düşünüyordu. Lukaşka ile birlikte zifiri karanlık ormanda eve dönerken içinde o zamana kadar hiç bilmediği büyük bir sevecenlik uyanmıştı. Lukaşka'nın keyfi yerindeydi. Birbirlerinden her yönden oldukça farklı olan iki genç arasında sevgiye benzer bir duygu uyanmıştı. Birbirlerine her baktıklarında mutlulukla gülme isteği duyuyorlardı. Olenin hangi kapıdan gideceksin diye sordu. Orta kapıdan ama sizi bataklığa kadar götürebilirim. Bataklığı geçtikten sonra artık korkulacak bir şey yoktur. Rahatça gidebilirsiniz. Olenin güldü. Ben korkuyor muyum yani? İstersen geri dön. Yardımın için çok teşekkür ederim. Yalnız da gidebilirim. Hayır, aslında başka bir işim de yok. Hem nasıl korkmazsınız? Buralarda biz bile korkarız. Lukashka bunları söylerken Olen'in kişiliğini yaralamış olduğunu anladı. Son sözü onun gönlünü almak için söylemişti. Olen'in öyleyse benim eve gidelim. Biraz çene çalar, bir iki kadeh içeriz. ''Sabahta karakola dönersin.'' Lukaşka, ''Ben kasabaya gittim mi, geceyi geçirecek bir yer bulurum.'' diyerek güldü. Ama ne yazık ki karakol komutanı kuleye dönmemi söyledi. ''Dün gece seni duydum, şarkı söylüyordun. Hatta seni gördüm bile.'' Lukaşka başını salladı. ''Hepimiz insanız. Biz de yeri geldiğinde eğleniriz.'' ''Olenin, evleneceğin doğru mu?'' diye sordu. ''Annem beni evlendirmek istiyor ama...'' Daha bir at bile alamadım. Sen nizami değil misin? Bütün ihtiyaçlarımı nasıl sağlayabilirdim ki? Birliğe yeni girdim. Atım yok. Nereden nasıl alacağımı da bilmiyorum. Elbette bu nedenle de evlenemiyorum. Peki bir atın fiyatı nedir? Geçen gün ırmağın diğer tarafına gidip bir at için pazarlık ettim. 60 monetaya bile vermiyorlar. At da pek iyi bir şeye benzemiyordu. Bir nogay atıydı. Benim emir erim olmak ister misin? İstersen senin için üst makamlara başvurur, senin yanıma alırım. Bir de at veririm. Olen'in bunu o anda aniden aklına gelen bir düşünceyle söylemişti. Doğru söylüyorum. Benim iki atım var. Birine ihtiyacım yok dedi. Lukaşka nasıl olmaz dedi. Sonra güldü. Hem neden bana armağan vereceksiniz? Tanrı'nın izniyle biraz paramız olunca alırız. Olenin, Lukaşka'ya at armağan etmeyi akıl ettiği için mutlu olmuştu. ''Ciddi söylüyorum, benim emir erim olmak ister misiniz?'' diye tekrar sordu. Bunları söylerken yine de nedense içinde bir huzursuzluk, utanca benzer bir his vardı. Bir şey söylemek istiyordu ama bir türlü ne söyleyeceğini bilemiyordu. Sessizliği ilk önce Lukaşka bozdu. ''Sizin Rusya'da eviniz var mı?'' diye sordu. Olenin, Sadece bir değil, birkaç evi olduğunu söylemeden rahat edemedi. Lukaşka hiçbir kıskançlık göstermeden, candan bir tavırla ''Evleriniz güzel mi? Bizimkilerden büyük mü?'' diye sordu. Olenin ''Çok daha büyük. Bir evim sizinkinin neredeyse on katı kadar vardır. Üç dönümlük yer kaplar.'' dedi. ''Atlarınız bizimkiler gibi mi?'' ''Yüz tane atım var benim.'' Her biri 300-400 ruble eder. Yalnız sizin atlar gibi değildirler. Her birine 300 gümüş ruble ödenmiştir. Yarış atları anlarsın ya. Ama ben yine de sizin atları daha çok beğeniyorum. Lukashka sanki için için dalga geçiyormuş gibi sordu. Peki siz buraya kendi isteğinizle mi geldiniz? Yoksa sizi buna zorlayan bir neden mi var? Sonra yanından geçtikleri patikayı gösterdi. İşte siz. Yolunuzu burada kaybettiniz dedi. Buradan sağa sapacaktınız. Olenin, buraya kendi isteğimle geldim dedi. Sizin yaşadığınız yerleri görmek, seferlere katılmak istiyordum. Lukaşka, evet ben de şu sıralarda baskına çıkmak isterdim doğrusu ya dedi. Tam sırası. Sonra kulak kabarttı. Çakalların nasıl uluduklarını duyuyor musunuz? Olenin birini öldürmüş olmak seni korkutmuyor mu diye sordu. ''Ne diye korkayım? Şimdi bir baskın olsa yine hemen giderim. Bunu öyle istiyorum ki. Belki de sefere birlikte çıkarız. Bizim birlik bayramdan önce çıkıyormuş. Sizinki de öyle.'' ''Lukaşka, buraya ne diye geldiniz sanki?'' dedi. ''Eviniz var, atlarınız var, uşaklarınız var. Ben sizin yerinizde olsam keyfime bakar eğlenirdim. Sizin rütbeniz ne?'' As teğmenim, şimdi teğmen olacağım. Doğrusunu söylemek gerekirse, gerçekten bana anlattığınız gibi bir hayat yaşıyorsanız, yani bunlara övünmek için söylemediyseniz, ben sizin yerinizde olsaydım hiçbir yere gitmezdim. Zaten buralardan bile başka hiçbir yere gitmek istemem. Bizim hayatımız hoşunuza gitti mi? Olenin, evet, hem de çok hoşuma gitti dedi. Konuşa konuşa kasabaya vardıklarında, Artık hava iyice kararmıştı. Henüz ormandan tamamen çıkmamışlardı. Hala çevrelerini ormanın karanlığı sarıyordu. Rüzgar ağaçların tepelerinde oldukça yükseklerden uğuldayıp duruyordu. Çakallar sanki hemen yanlarında uluyor, kahkahalara ya da ağlamaya benzer garip sesler çıkarıyorlardı. Kasabanın bulunduğu taraftan ise kadınların konuşmaları, köpek avlamaları duyuluyordu. Evlerin karaltıları seçiliyor, ışıklar göze çarpıyor, havada tezek dumanından çıkan koku dalgalanıyordu. Olenin nedense o akşam evinin, ailesinin işte burada, bu kasabada bulunduğunu, bütün mutluluğunun burada gizli olduğunu, hiçbir yerde bu kadar mutlu yaşayamayacağını hissediyordu. O akşam herkesi seviyordu. Özellikle Dukaşka'ya karşı duyduğu sevgi çok daha derindi. Eve geldikleri zaman Olen'in yaptığı şey Lukaşka'yı çok şaşırttı. Gidip Sala'dan Grozna'dayken satın aldığı atı çıkarıp Lukaşka'ya verdi. Bu her zaman bindiği at değildi. Diğerini pek o kadar genç olmayanını vermişti ama verdiği at da fena değildi. Lukaşka büyük bir şaşkınlıkla bunu bana neden armağan ediyorsunuz diye sordu. ''Sizin için herhangi bir hizmette bulunmadım ki ben.'' ''Olenin, doğrusunu istersen bu benim için pek büyük bir özveri sayılmaz.'' dedi. ''Al senin olsun. Günün birinde sen de bana bir şey armağan edersin. Hiç olmazsa bir baskına çıkalım da.'' Lukaşka mahcup bir halde ata bakıyordu. ''Olur mu öyle şey? At dediğin az paramı. mı? Hadi canım al işte. Almazsan gücenirim bak. Vanyuşa.'' Kır atı eğerle. Lukaşka atı yularından tuttu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir şey hiç düşünmemiştim. Aklımdan bile geçirmemiştim. Olen'in Lukaşka'ya atı armağan ettiği için 12 yaşındaki bir çocuk gibi mutluydu. Onu şuraya bağlayıver. Fena at değildir. Grozna'dan almıştım. Çok iyi koşar. Vanyusha bize çihir getir. Gel hadi içeri girerim. Sofraya şarap gelmişti. Lukashka oturdu, maşrapayı aldı. Tanrı'nın izniyle bir gün ödeşeriz diyerek şarabı sonuna kadar içti. Senin küçük adın neydi? Olenin, Dmitri Andriyevich dedi. Evet, Dimitri Andriyevich. Tanrı daima senin yanında olsun. Seninle kunak olalım. Bundan böyle dilediğin zaman bana gelebilirsin. Belki zengin insanlar değiliz ama kunaklarımızı ağırlamasını biliriz. Anneme de söylerim. Bir şeye ihtiyacın olursa, kaymak ya da üzüm istersen emret getirsinler. Karakola gelirsen sana hizmet ederim. Hava mı çıkmak istiyorsun, dereye mi gideceksin, nereye istersen seninle giderim. Bak, böyle bir şey olacağını bilseydim, geçenlerde bir yaban domuzu vurup etini bütün kazaklara dağıtmıştım. Kunak olacağımızı bilseydim, onu sana getirirdim. Çok teşekkür ederim. Sağol. Yalnız atı arabaya koşma Daha önce hiç arabaya koşulmadı Lukaşka At arabaya koşulur mu hiç Bak sana bir şey söyleyeyim dedi Bunu söylerken başını eğmişti Benim bir kunağım daha var Adı Gireyhan Beraber pusu kurmak için beni çağırmıştı Hani dağlıların kullandığı yol var ya işte oraya İstersen seninle gideriz Seni ele vermem Senin müridin olurum Peki tamam bir gün gideriz Lukaşka sonunda iyice sakinleşmiş, Oleni'nin kendisine karşı takındığı tavrı görüyordu. Onun bu sakinliği, oradaki sınıfsal farka aldırmadan bu kadar doğal davranması Oleni'ni hem şaşırtmış hem de biraz sinirlendirmişti. Uzun bir süre konuştular. Lukaşka dışarı çıktığında vakit bir hayli geç olmuştu. Genç adam sarhoş değildi ancak çok içmişti. Olenin elini sıkarak dışarı çıktı. Olenin delikanlının dışarı çıkınca ne yapacağını merak ettiği için pencereye giderek arkasından baktı. Lukaşka başı önünde ağır ağır yürüyordu. Sonra atı bahçenin kapısından dışarı çıkarır çıkarmaz aniden kedi gibi çevik bir hareketle ata bindi. Dizginlerini eline aldı, hayvana deh diye bağırarak dört nala sokağın öbür ucuna doğru uzaklaştı. Olenin genç adamın sevincini, Marianke ile paylaşacağını düşünmüştü. Lukaşka'nın bunu yapmamasına rağmen yine de yaptığı bu büyük iyilikten dolayı içinde bir ferahlık hissediyordu. Şimdiye kadar hiç böyle bir his yaşamamıştı. Bir çocuk gibi sevinçliydi. Lukaşka'ya biraz önce atı armağan ettiğini, hatta bunun nedenini, mutluluk konusundaki yeni düşüncelerini Vanyuşa'ya açıklamaktan kendini alamadı. Vanyuşa bu yeni düşünceleri hiç beğenmedi. Hatta onaylamadı. Larjan ilniyapa diyerek bütün bunların saçmalık olduğunu anlatmak istedi. Lukashka koşarak evinin avlusuna girdi. Annesinden hayvanı kazaklara ait sürülerle birlikte otluğa göndermesini istedi. Kendisi hemen o gece karakola dönecekti. Atı otluğa götürme işini dilsiz üstlendi ve işaretlerle onu Lukaşka'ya armağan eden adamı görürse hemen ayaklarına kapanacağını anlattı. Yaşlı kadın ise sadece başını sallayarak oğlunun anlattıklarını dinliyordu. Kendi kendine Lukaşka'nın atı birinden çalmış olabileceğini düşünmüştü. Bu yüzden de dilsize hayvanı daha şafak sökmeden sürünün yanına götürmesini söyledi. Lukaşka karakola yalnız döndü. Yolda hep Oleni'nin davranışının nedenini düşünüp duruyordu. Aslında atın pek de iyi olmadığını anlamıştı ama gene de en az 40 moneta ederdi. Doğrusu Lukashka bu armağına çok sevinmişti. Yalnız bunun nedenini bir türlü anlayamıyor, bu nedenle de içinde en ufak bir minnet duygusu duymuyordu. Aksine içinde az teğmenin belki de kötü niyetli olduğuna dair belirsiz bir kuşku uyanıyordu. Bu art niyet ne olabilirdi? Bunu bir türlü kestiremiyordu ama hiç tanımadığı bir adamın sırf iyilik olsun diye kendisine 40 moneta edebilecek bir at armağan etmesinin akla uygun bir hareket olabileceğini kabul etmiyordu. Böyle bir şey ona olanaklı görünmüyordu. Eğer Azteğmen sarhoş olmuş olsaydı bu davranışı anlamak daha kolay olabilirdi. O zaman karşısındakinin gözünü boyamak, Kendine önemsettirmek için bunu yaptığı söylenebilirdi. Ama Teğmen sarhoş değildi. Ayıkken bu atı armağan ettiğine göre, kesinlikle Lukaşka'yı kötü bir işe bulaştırmayı düşünüyordu. Lukaşka bütün bunları düşünürken, ''Yok canım, beni atlatamaz.'' diye söyleniyordu. ''Şimdi at bende ya, bakalım sonra ne olacak? Aptal değilim ya, benim de aklım var. Bakalım kim kimi kandıracak?'' Sabredelim, görelim. Olenine karşı daha tedbirli davranma gereği duyuyor, bundan dolayı içinde zorla iyi olmayan duygular uyandırmaya çalışıyordu. Ata nasıl sahip olduğunu kimseye söyleyemedi. Kimine onun satın aldığını söylüyor, kimine de belirsiz karşılıklar veriyordu. Yalnız kısa süre içinde kasabada herkes gerçeği öğrendi. Lukashka'nın annesi, Maryanka, Ilya Vasilievich daha başka kazaklar, Olen'in hiçbir nedeni yokken bir armağan vermiş olduğunu öğrendiklerinde derin bir şaşkınlık içinde kalmış, Seymen'den çekinmeye başlamışlardı. Bu çekingenlikle birlikte, Olen'in davranışı hepsinde bir saygıda uyandırmıştı. Onun bu kadar zengin olmasına karşın, kendisinden daha aşağı düzeyde bulunan kişilere karşı bu kadar alçak davranması onları şaşırtmıştı. Biri, Şşt, baksana, Ilya Vasilievich'in kiracısı olan Teğmen var ya, işte o Lukaşka'ya elli monetalık bir at armağan etmiş. Adam bir hali zengin diyordu. Bir başkası, Duydum, kim bilir Lukaşka onun için nasıl bir hizmette bulunmuştur dedi. Dur bakalım, bekleyip görelim. Altından ne çıkacak? Şu cesur delikanlı yok mu? Ne şanslıdır o? Bir üçüncü kazakta, Şimdiki yedek subaylara güven olmaz dedi. Öyle üşüdük şeyler ki herif bir de bakarsın eve ateşe verir. Olenin'in hayatı tek düze bir şekilde sürüp gidiyordu. Komutanlarıyla, arkadaşlarıyla pek ilişkisi yoktu. Kafkasya'ya atanmış zengin yedek subaylar bu açıdan pek üstün durumdadır. Olenin'i ne talime ne de angarya işlere yolluyorlardı. Askerlere yaptığı uzun bir yürüyüşten sonra onu teğmen adaylığına yükseltmişlerdi. O zamana kadar da hiç kimse gelip rahatını bozmadı. Diğer subaylar onu soylu kabul ettikleri için ona karşı saygılı davranıyorlardı. Daha kıtadayken kumara doymuş subayların topluca düzenledikleri içkili, şarkılı alemlerden bıkmıştı. Artık bunlar ona çekici gelmiyordu. Bu nedenle de subayların çevresinden, Onların kasabadaki hayatından uzak duruyordu. Üstelik kasabalara yerleşen subayların hayatı uzun süredir bir düzen içine girmişti. Kalede bulunan bir Azteğmen ya da Teğmen nasıl sürekli porta içer, şitos oynar, tatbikattan sonra verilen ödülleri konuşursa, Kazak kasabalarında oturan bir Azteğmen ya da Üsteğmen de her akşam hep aynı şekilde ev sahipleriyle çihir içer, kızlarla çerezle bal ikram eder, Kazak kadınlarının peşine takılır, birine aşık olur, bazen de onlardan biriyle evlenir. Olenin ise hep başkalarınınkine benzemeyen bir hayatı olsun isterdi. Alışılmış şeylerden nefret ederdi. Bu yüzden Kazak kasabasında da genel olarak Kafkasya'ya gelen diğer subaylara hiç benzemeyen bir yaşama biçimi olmuştu. Sabahları daha şafak sökerken kendiliğinden uyanıyordu. Evin eşiğine oturarak çayını içip doya doya dağları, sabahın güzelliğini, Maryanka'yı seyrettikten sonra sırtına sığır derisinden yapılmış yırtık bir gocuk, ayaklarına suda ıslatılmış çarıklar geçiriyor, belindeki kemere kılıcını takıyor, yanına bir de tüfek alıp bir torbaya doldurduğu birkaç parça yiyecek ve tütünle köpeğini çağırıyor, sabahın altısında kasabadan çıkıp ormanın yolunu tutuyordu. Akşamları da saat 7'ye doğru kemerine bağlanmış 5-6 sülünle kimi zamanda iri bir hayvan ölüsünü sürükleyerek yorgun argın eve dönerdi. Sabah yanına aldığı torbadaki yiyecekler, sigaralar el sürülmemiş halde öyle duruyordu. Aklındaki düşünceler de torbadaki sigaralar gibi yan yana dizilmiş dursalardı belki de 14 saat içinde bir tek düşüncenin bile kımıldamadığı anlaşılırdı. Eve hep morali güçlenmiş, dinçlenmiş olarak mutlu bir ruh hali içinde dönerdi. Biri ona bütün bu zaman içinde ne düşündüğünü soracak olsaydı hiçbir şey söyleyemezdi. Aklından belirsiz bir takım düşünceler mi, anı kırıntıları mı, öyle bir şeyler geçerdi. Kimi zaman aklı başına gelir, kendi kendine neler düşünüyorum ben böyle diye sorardı. Böyle zamanlarda kendisini ya bahçelerde karısıyla beraber çalışan bir kazak genci ya dağlarda dolaşan bir abrek ya da gölgesinden kaçan bir yaban domuzu olarak düşündüğünü fark ederdi. Yine de sürekli çevreye kulak kabartır, dikkatle bakar, bir sülün, bir yaban domuzu, bir geyik göreceği anı heyecanla beklerdi. Çam olunca da evine mutlaka Yeroşka amca gelirdi. Vanyusha onlara bir sekizlik çihir getirirdi. Onlar da alçak sesle sohbete başlar, sonunda da birbirlerinden pek memnun ayrılıp uykuya dalarlardı. Ertesi günü gene ava çıkılır, gene o sağlıklı yorgunluk duyulur, gene ikisi buluşup bol bol içki içer. Sonra gene içlerinden derin bir mutluluk duyarlardı. Olenin bazen bayramlarda, tatil günlerinde evden hiç çıkmazdı. Böyle günlerde onu oyalayan tek şey Maryank oluyordu. Farkında olmadan evinin pencerelerinden eşiğinden her hareketini gözlediği Marianka genç kıza bakıyor onu da tıpkı dağların göklerin güzelliğini sevdiği gibi sevdiğini sanıyordu. Ona öyle geliyordu ki kendisiyle onun arasında hiçbir zaman Marianka ile o kazak genci Lukashka arasında olduğu gibi bir bağ kurulabilmesi olanaksızdı. Zengin bir subayla sıradan bir kazak kızı arasında kurulabilecek ahbaplığa benzer bir ahbaplık ise hiç olmazdı. Ona öyle geliyordu ki arkadaşlarının davranışlarına ayak uydurmaya kalkışırsa genç kızı seyretmekten duyduğu derin zevkin yerini bir cehennem azabı, bir üzüntü, bir pişmanlık alacaktı. Zaten genç kızı dolayısıyla ilgilendirecek bir özveride bulunmuştu. Bu hareketi de kendisine öyle zevk vermişti ki bu zevki herhangi bir şeyle bozmak istemiyordu. Ayrıca asıl önemlisi nedense Maryanka'dan çekiniyordu. Ne olursa olsun ona şakayla karışıp tatlı bir söz söyleme yürekliliğini bile gösteremiyordu. Olen'in yazın bir gün ava çıkmak yerine evde kalmıştı. Hiç beklemediği bir sırada bir zamanlar Moskova'da yüksek tabaka içerisinde karşılaştığı bir yakın dostu onu görmeye geldi. Bu oldukça genç bir adamdı. İçeri girer girmez hemen Moskova'nın yüksek tabakası içinde gelenek olan Fransızca ile Rusçayı birbirine karıştırarak konuşmaya başladı. Ah Monchère, aziz dostum. Sizin burada olduğunuzu öğrendiğim zaman öyle memnun oldum ki bilemezsiniz. Bana, olenin burada dediler. Hangi olenin diye sordum. Siz olduğunuzu anlayınca öyle sevindim ki. Rastlantıya bakın. Nerede karşılaşmak kısmetmiş? Eh, nasılsınız bakalım, efendim? Buraya nasıl? Neden geldiniz? Prens Beleski bunları ardarda sorduktan sonra kendi öyküsünü başından sonuna kadar anlattı. Bu birliği nasıl geçici bir süre için yazıldığını, Genel Kurmay Başkanı'nın nasıl onun kendisine yaver olmasını önerdiğini, tatbikattan sonra gerçekten onun yanına gideceğini, bununla birlikte. Yaver olmasının kendisine hiç de hoş görünmediğini söyledi. Madem ki askerliğimi burada, bu tanrının cezası yerde yapıyorum. Hiç değilse bir kariyer yapmalıyım değil mi? Bir madalya almalı rütbem yükselmeli. O zaman hasta alayını alırlar. Bunları kesinlikle yapmalıyım. Kendim için olmasa bile ailem için, yakın dostlara karşı mahcup olmamak için prens beni o kadar iyi karşıladı ki çok iyi bir insanmış. Beletski durmadan anlatıyordu. Tatbikattan sonra Anna nişan aldım. Şimdi yeni sefer başlayıncaya kadar burada kalacağım. Burası güzel bir yermiş. Ne kadınlar var burada, ne kadınlar. Peki siz burada nasıl yaşıyor? Burada olduğunuzu bana kim söyledi biliyor musunuz? Bizim yüzbaşı. Starsev, Çok iyi kalpli, kafası çalışmayan bir adamcağızdır. Onun dediğine göre siz korkunç, vahşi bir adamla birlikte yaşıyormuşsunuz. Başka kimseyle görüşüyor musunuz? Buradaki subaylarla görüşmek istememenizin nedenini gayet iyi anlıyorum. Bundan böyle sizinle görüşeceğimize çok, çok memnunum. Ben burada karakol komutanının evinde kalıyorum. O evde öyle bir kız var ki, adı Ustenkay imiş. Nasıl anlatayım, öyle cici, öyle şirin bir kız ki... Sonra Olen'in artık bir daha dönmemek üzere terk ettiği bir dünyadan söz açtı. Arka arkaya karma karışık Fransızca, Rusça sayısız kelimeler dökülüp duruyordu. Genel olarak herkes Bereski için sevimli, açık yürekli bir çocuk derdi. Belki gerçekten de öyleydi ama o sevimli, güzel yüzüne karşın Olen'in onu son derece soğuk buluyor, ondan hiç hoşlanmıyordu. Gencin her davranışından çevreye, Oleni'nin büsbütün bıraktığı çoktan da düşünmek istemediği kirli dünyanın pis kokusu yayılıyordu. Onu en çok üzen şey de o dünyadan gelmiş olan bu adamı kendisinden uzaklaştırmak için elinden hiçbir şeyin gelmeyişiydi. Bunu yapacak gücü de yoktu. Sanki eskiden bağlı olduğu o dünya onun üzerinde silinmesi mümkün olmayan bazı haklara sahipti. Hem kendisine... Hem de Beletski'ye kızıyor, buna rağmen elinde olmadan konuşurken araya Fransızca kelimeler sarpıştırıyordu. Genelkurmay başkanı ile ilgileniyor, Moskova'daki ahbaplarını soruyor. Sonra ikisi de o sırada bir Kazak kazabasında oldukları için aynı zamanda Fransızca da konuştuklarından subay arkadaşlarını küçük gördüğünü dile getiren kelimeler kullanıyor, onları sıkıştırıyor, Beletski'yi ziyarete geleceğini söylüyor. Onu kendi evine davet ediyordu. Buna karşın Olenin, Beletski'yi ziyarete hiç gitmedi. Beletski çok kısa bir sürede, Kazak kasabasında kalan subayların yaşam biçimine hemen ayak uyduruvermişti. Olenin gözleri önünde, bir yıl içinde, 40 yıllık bir kasabalı gibi olmuştu. İhtiyarlara içki ikram ediyor, geceleri toplantılar yapıyor, kendisi de genç kızların yaptıkları toplantılara katılıyor, Gönüllerini fethettiği genç kızlardan övünerek söz ediyordu. Sonunda bir gün genç kızlar, genç kadınlar neden sonra dede lakabını taktılar. Kazaklar ise kadınları içkiyi pek seven bu adamı gönülden benimsediler. Ona alıştılar. Hatta kendilerine hala bir bilmece gibi görünen Olen'inden daha çok sevmeye başladılar. Saat sabahın beşiydi. Vansha evin önündeki sahanlığa çıkmış, Çizmenin koncu ile semaveri yelpazeliyordu. Olenin atına binip terekte yüzmeye gitmişti. Kısa bir süre önce kendine yeni bir eğlence bulmuştu. Atını terekte yıkamak. Ev sahibesi bacasından ocağın kapkara kalın dumanı yükselen izbesindeydi. Kızı ise ağılda mandayı sağıyordu. Zaman zaman ağıldan kızın ''Rahat dursana be Tanrı'nın cezası'' diye bağırdığı Sonra da süt sağlırken çıkan, hiç değişmeden aynı şekilde sürüp giden bir ses duyuluyordu. Bir ara sokakta eve yaklaşan bir atın tok ayak sesleri duyuldu. Olen'in göründüğü ağır ağır gelen, güzel ıslak tüyleri pırıl pırıl parlayan, koyu kurşunlu renkte güzel bir ata binmişti. Başını Kazak kızlarının soroşka dedikleri kırmızı bir mendille bağlamış olan Maryanka'nın güzel yüzü, Ağılın kapısından görünüp kayboldu. Oleninin üzerinde Kırmızı damalı bir gömlek Beyaz bir çerkez kıyafeti vardı. Beline sımsıkı bir kemer bağlamış Kılıcını da kemerine takmıştı. Başında yüksek bir kalpak vardı. Vesilatının ıslak sırtında Oldukça züppe bir oturuşla Eliyle arkasındaki tüfeği tutmaya çalışarak Kapıyı açmak için hafifçe öne doğru eğildi. Saçları hala ıslaktı, aydınlık yüzünden zindelik, sağlık fışkırıyordu. O anda çok yakışıklı, çok çevik olduğunu, bir cikete benzediğini düşünüyordu ama bu düşüncelerinde biraz aşırılık vardı. Sıradan, gün görmüş bir kazağın gözünde ne de olsa diğerleri gibi bir askerdi işte. Genç kızın başını çevirip dışarı baktığını fark edince daha da gösterişli bir hareketle biraz daha eğildi. Bahçe kapısını açtı, dizginleri hafifçe çekerek kırbacını savurdu, avluya girdi. Ağılın kapısına hiç bakmadan neşeli bir sesle "Vanyuşa çay hazır mı?'' diye bağırdı. O güzel atın dizginlerini gerdiğini, vücudunun her yerine titrettiğini, bir sıçrayışta çitin öbür yanına atlamaya hazır olduğu halde kuru çamurlu avluda tok sesler çıkararak attığı adımları hissetmek bile ona zevk veriyordu. Vansha, Sepre diye bağırdı. Olenin, Marjanka'nın o güzel yüzünün hala Ağıl'ın kapısından göründüğünü düşünüyordu. Buna rağmen dönüp ona bakmadı. Atından atladı. Bu arada beceriksiz bir hareketi yüzünden tüfeği bahçe kapısına takıldı. O zaman ürkek bir şekilde Ağıl'a baktı. Kapıda kimse yoktu. İçeriden de hep aynı süt salma sesi geliyordu. Olenin evine girdi. Bir süre sonra da evin önündeki sahanlığa çıktı. Elinde bir kitapla bir de pipo vardı. Henüz sabahın yatay ışıklarıyla aydınlanmamış bir köşeye oturup çayını yudumlamaya başladı. O gün öğleye kadar hiçbir yere gitmeye niyeti yoktu. Uzun zamandan beri ihmal ettiği mektupları yazacaktı. Yalnız nedense eşikte oturduğu yerden kalkıp eve girmek ona o anda hapse girmek gibi bir duygu veriyordu. Ev sahibesi ocağı iyice yakmıştı. Kızı ise sığırları sürüye kattıktan sonra geri dönmüş, topladığı tezeyi avlunun duvarına yapıştırmaya başlamıştı. Olen'in kitabını okuyordu ama okuduklarından hiçbir şey anlamıyordu. Gözleri hep karşısında dolaşan, sağlam yapılı genç kıza takılıyordu. Genç kız ister sabahın ilk ışıklarında evin toprağa yayılan serin gölgesine girsin, ister güneşin taptaze, neşeli ışınlarıyla aydınlanmış avlunun ortasına çıkıp yere kara bir gölge yansıtan boylu postu vücuduyla o pırıl pırıl elbisesi içinde göz kamaştırıcı bir güzellikte görünsün, hiçbir hareketini kaçırmak istemiyordu. Mariyanka'nın belinin zarif, rahat bir şekilde kıvrılışı, doğrudan doğruya çıplak vücudunun üzerine geçirdiği pembe elbisesinin göğsüyle biçimli bacaklarının sarışı, Üzerine sımsıkı oturmuş elbisesinin altında, her soluk alışında göğsünün belirgin bir şekilde görünüşü, eski kırmızı çarıkların içinde ince ayaklarının hiç yer değiştirmeden aynı şekilde toprağa basışı, kolları sıvanmış, elbisesinin altından görünen güçlü kollarının kaslarını gelerek tezeyi kürekle duvara öfkeyle atıyormuş gibi şiddetle fırlatışı, derin bakışlı kara gözlerinin ara sıra ona doğru çevrilişini seyretmek, Genç adama sevinç veriyordu. Genç kızın incecik kaşları çatılıyordu ama gözlerinde güzel olduğunu bildiğini gösteren memnun bir ifade vardı. Beletski, Kafkasya'da subayların giydiği kaftanlardan birini giymiş, avluya girdi. Olenin'e doğru geldi. Ne o? Yoksa kalkalı çok mu oldu Oleni? diye sordu. Olenin, o Beletski, hoş geldiniz dedi. Elini uzattı. Nasıl oldu da bugün bu kadar erken kalktınız? Ne yapayım? Evden kovdular beni. Bu akşam bizim evde balo var. Beletski bunu söyledikten sonra Mariana'ya dönerek, Mariana sen de Ustenka'ya geleceksin değil mi? diye sordu. Ole'nin, Beletski'nin genç kızla bu kadar rahat konuşabilmesine şaştı. Mariana sanki söylenilenleri duymamış gibi başını öne eğerek küreğini omzuna alıp bir delikanlı gibi canlı bir yürüyüşle izbeye doğru gitti. Beleski arkasına utandı, ah canım dedi. Sizden utanmış olacak. Sonra neşeyle gülümseyerek sahanın önündeki basamaklardan yukarı çıktı. Olenin, sizde balo mu var? Sizi evden mi kovdular? Kovan kim? diye sordu. Benim ev sahibem Ustenka'nın evinde balo var. Siz de davetlisiniz. Balo dediğime bakmayın. Sadece etli börekten, genç kızların bir araya toplanmasından ibaret bir şey işte. Bizim orada işimiz ne? Beletski kurnaz bir tebessümle göz kırparak başıyla biraz önce Mariana'nın girdiği evi gösterdi. Olen'in omuzlarını silikti. Birden kıpkırmızı olmuştu. Azizim siz çok garip bir adamsınız dedi. Yok canım, hadi hemen anlatın. Olen'in kaşlarını çattı. Beletski bunu hemen fark ederek, Gönlünü almak istercesine gülümsedi. ''Canım bunda ne var rica ederim. Onunla aynı evde oturuyorsunuz. Öyle cana yakın, öyle cici bir kız ki çok sevimli. Her bakımdan kusursuz bir kız. Üstelik de olağanüstü bir güzelliği var.'' Olen'in ''Gerçekten şaşılacak bir güzelliği var.'' dedi. ''Ben hayatımda bu kadar güzel bir kız görmedim.'' Beletski olup bitenlere akıl erdiremiyormuş gibi sordu. İyi ya işte. Buna rağmen aranızda hiçbir şey yok mu yani? Olenin, size garip gelebilir ama öyle dedi. Olup bitenleri size açıkça söyleyebilirim. Buraya geldim geleli. Sanki kadınlar benim için artık önemsiz varlıklarmış gibi bir duyguya kapılıyorum. İnanın, bu biçimde daha rahatım. Sonra bu tip kadınlarla bizim aramızda ne gibi bir ilişki olabilir? Yaroşke için derseniz, o başka. Onunla paylaştığımız ortak bir konu var, avcılık. Ne diyorsunuz? Demek kadınlarla hiçbir ilginiz yok ha. Peki, Amalia Ivanovna ile aranızda paylaştığınız bir şey var mı? Ama bu kadınların pek temiz olmadıklarını söylerseniz o başka. Ne yapalım yani? Ala Kome, come, ala guyere. Olenin, ben sizin sözünü ettiğiniz Amalia Ivanovna'larla da hiç ilgilenmedim dedi. Yalnız o kadınlara saygı duyulamaz. Bunlara karşı ise saygı duyuyorum. Duyabilirsiniz. Saygı duymanıza kim engel oluyor? Olen'in karşılık vermedi. Belliydi ki anlatmaya başladığı şeyi sonuna kadar açıklamak istemiyordu. Bu konu özellikle ruhunda derin bir etki yapıyordu. Biliyorum, bu konuda diğerlerinden farklıyım dedi. İçinde bir utangaçlık duygusu olduğu anlaşılıyordu. Özür diler bir tavırla konuşuyordu. Benim hayatım öyle bir düzene sokulmuştur ki, Artık bağlı bulunduğum kuralları değiştirmeye gerek görmüyorum. Hem açıkça söyleyeyim. Ben burada örneğin sizin gibi davranmış olsaydım şu anda olduğu gibi rahat ve mutlu yaşayamazdım. Sonra ben onlarda sizin aradığınız şeyleri değil bambaşka özellikleri arıyorum. Beleski ona inanmıyormuş gibi kaşlarını kaldırdı. Peki öyle olsun. Gene de bu akşam sizi bekliyorum. Maryanka da gelir. Sizi tanıştırırım. Lütfen gelin. Canınız sıkılırsa gidersiniz. Gelecek misiniz? Gelmesine gelirim ama doğrusunu isterseniz gerçekten bağlanırım diye korkuyorum. Beleski öyle mi? diye bağırdı. Önce siz gelin. Ben sizi tanıştırmanın bir yolunu bulurum. Geleceksiniz değil mi? Söz mü? Gelmek isterim ama gene de onların arasında ne gibi bir rol oynayacağımızı bir türlü anlamıyorum. Lütfen gelin. Bakın çok rica ediyorum. Geleceksiniz değil mi? Olenin, belki gelirim dedi. Azizim, dünyanın en güzel kadınları burada. Siz ise rahip gibi yaşamak istiyorsunuz. Olacak şey mi yani? Neden hayatı kendinize zehir ediyor, nimetlerden yararlanıp olanla yetinmiyorsunuz? Duydunuz mu? Bizim birlik Vozdijevenskaya gidecekmiş. Olenin, yok canım dedi. Benim duyduğuma göre oraya sekizinci birlik gidiyormuş. Hayır, yaverden bir mektup aldım. Yazdığına göre harekata prens de katılacakmış. Buna çok sevindim. Onunla görüşeceğiz. Aslında buradan sıkılmaya başladım. Yakında bir baskın yapacakmışız. Bu konuda bir şey duymadım. Yalnız Krenotivskin'e yaptığı baskın için anlanacağını vermişler. Oysa o teğmenliği terfi etmek istiyormuş. Beletski bunu söyledikten sonra güldü. Kim bilir ne hayal kırıklığına uğramıştır. Genelkurmay başkanlığına gitmiş. Hava kararmaya başlamıştı. Olenin akşamki toplantıya gidip gitmemeye karar vermeye çalışıyordu. Yapılan davet ona sıkıntı veriyordu. Bir yandan gitmek istiyordu, bir yandan da orada olacakları düşünmek bile onda tuhaf bir çekingenlik, bir korku yaratıyordu. Biliyordu ki, bu toplantıda ne kazaklar, ne yaşlılar olacaktı. Sadece genç kızlar bulunacaktı. Neler olacaktı, nasıl davranmalıydı, neler söylemeliydi. Kızlar neler söyleyecekti. Onlarla bu vahşi kazak arasında ne gibi bir bağ olabilirdi? Beletski garip, açık saçık, hem de çok ciddi ilişkilerden söz etmişti. Olen'in Marianka ile aynı odada olacağını, belki de onunla konuşacağını düşündükçe, bir garip oldu. Genç kızın o gururlu duruşu aklına geldikçe bunun olanaksız bir şey olacağını düşünüyordu. Beletski ise bütün bunların çok basit, çok doğal şeyler olduğunu söylemişti. Olenin yoksa Beletski'yi Maryanka'ya karşı da aynı şekilde mi davranacaktı? Bu çok garip bir davranış olur. Hayır, en iyisi gitmemek. Bütün bunlar çok adice, alçakça işler. Hem bütün bunlara ne gerek var? Bu düşüncelerine rağmen gene de aklına bir soru takılıp duruyordu. Acaba toplantı nasıl olacak? Diğer yanda da vermiş olduğu sözde onu adeta bağlıyordu. Bir türlü kararını veremeden sokağa çıktı. Beletski'nin evine kadar gelince içeriye girdi. Beletski'nin oturduğu ev tıpkı Oleni'nin oturduğu ev gibiydi. Topraktan iki arşın yükseklikte bulunan sütunlar üzerinde duruyordu. İki odası vardı. Olenin dar bir merdivenden çıkarak bunlardan birine girdi. İçeride kuş düğü döşekler, halılar, yorganlar, kazak usulü gayet güzel, zarif bir şekilde yan yana karşı duvara boydan boya dizilmiş yastıklar vardı. Yan duvarlarda da bakır leğenler ve silahlar asılıydı. Sedirin altında karpuzlar, kabaklar duruyordu. İkinci odada ise ocak işini gören kocaman bir peç, bir masa, Masanın çevresinde tahta sıralar, duvarlarda starover tasvirleri vardı. Beletski, açılır kapanır kar yolası, kayışlı bavulları, küçük halısı ile bu odaya yerleşmişti. Halının yayıldığı yerin üzerinde silaha asılıydı. Masanın üzerine de tuvalet malzemeleri, resimler dizilmişti. Sedirin üzerine ipek bir sabahlık atılmıştı. Beletski'nin kendisine sırtında sadece iç çamaşırı olduğu halde, karyolanın üzerine uzanmış üç silahşörlere okuyordu. Her zamanki gibi tertemiz, çok yakışıklı bir delikanlı olarak görünüyordu. Olinin içeri girer girmez yerinden fırladı. ''Nasıl yerleştiğimi gördünüz değil mi? Beğendiniz mi? Ne iyi geldiniz. Kızların öyle çok işi var ki. Etli börek neyle yapılır bilir misiniz? Hamur, domuz eti üzüm ama asıl zor olan o değil. Şuraya bir bakın orada ne kaynıyordu?'' Gerçekten de, pencereden baktıklarında ev sahibinin izbesinde alışılmamış bir hareketlerik gördüler. Genç kızlar ellerinde çeşit çeşit kaplarla bir içeri, bir dışarı girip çıkıyorlardı. Beletski, oldu mu diye bağırdı. Oluyor, acıktın mı yoksa dedi. Diğer evden çınçın çın öten kahkahalar duyuldu. Tombul, yanakları kıpkırmızı güzel ustenka, kollarını sıvamış halde tabakları almak üzere koşarak Beletski'nin odasına girdi. Hadi yardım et. Sabakları kırarsam görürsün diye genç adama bağırdı. Sonra gülerek olenine döndü. Sen de öyle duracağına gelip yardım etsene. Sonra bizim kızlara da çerez getirmeyi de unutma. Beletski, Maryanka geldi mi diye sordu. Elbette ya gelmez olur mu? Hamuru o getirdi. Beletski, size bir şey söyleyeyim mi dedi. Bu üstten yı iyice yıkayıp temizlemek, biraz süslemek, Üzerine güzel elbiseler giydirmek mümkün olsaydı, bütün bizim oralardaki güzellere taş çıkartırdı. Kazak bir aileden olan Borşevayı gördünüz mü? Bir albayla evlendi. Görseniz inanmazsınız. O kadar asil bir hali var. Nereden öğreniyorlar bilmem ki. Ben o sizin dediğiniz Borşevayı görmedim. Ancak bence bu kızlar için bundan daha güzel giyim tarzı bulunamaz. Beletki neşeyle içini çekti. Ah! Bir bilseniz ben öyle uysalımdır ki her türlü koşula hemen uyarım. Gidip bakayım ne yapıyorlar. Üzerine bir sabahlık geçirip koşarak dışarı çıktı. Giderken de siz de çerezleri getirmeyi unutmayın diye bağırdı. Olen'in emir elini tatlı çörekle balanmaya gönderdi. Birden bu işi yapmak, para vermek ona o kadar bayağı, o kadar alçakça bir şey olarak göründü ki sanki birini kandırıyormuş gibiydi. Böyle bir duygu içinde olduğu için emir kaç tanesi naneli, kaç tanesi ballı olsun diye sorunca ne söyleyeceğini bilemedi. Ne kadar olursa olsun dedi. Yaşlı asker paranın tamamını harcayayım mı efendim diye sordu. Naneliler daha pahalıdır. Altmışa veriyorlardı. Olenin hepsini harcayabilirsin hepsini dedi. Sonra pencerenin önüne oturarak hayret içinde... Kalbinin sanki kendisi için çok önemli, aynı zamanda kötü bir şeye hazırlanıyormuş gibi hızlı hızla attığını duydu. Beletski, kızların bulunduğu odaya girince içeride çığlıklar, bağrışmalar oldu. Biraz sonra da içeriden Beletski'nin çığlıklar atarak çırpına çırpına kahkahalarla dışarı fırladığını, koşarak merdivenden indiğini gördü. Beletski, beni kovdular diyordu. Biraz sonra içeriye Ustenka girdi. Gayet resmi bir tavırla her şeyin hazır olduğunu bildirerek konuklarını davet etti. Gerçekten de Olenin ile Beletski içeri girdiklerinde her şeyin hazır olduğunu, Ustenka'nın da elleriyle duvara dayalı kuş düğü yastıkları düzelttiğini gördüler. Sofraya göre çok küçük olan bir örtü yayılmıştı. Sofrada da içi çihir dolu bir testiyle kurutulmuş balık vardı. Her yer hamurla üzüm kokuyordu. Üzerlerine süslü yelekler giymiş Başlarını da her zamankinden aksine mendille bağlamamış 5-6 kız peçin arkasında birbirlerine sokulmuş fısıldaşıyor, kıkır kıkır gülüşüyorlardı. Ustenka konukları sofraya çağırarak buyurun dedi saygılı bir şekilde. Sevgili dostlarımızı sofraya davet ediyorum dedi. Olenin kızların toplanmış olduğu köşeye doğru baktı. Bütün kızlar birbirinden güzeldi aralarından Marienka'yı fark etti. Onunla böyle adi, insanı küçük düşüren koşullar içinde karşılaştığından dolayı canı fena halde sıkıldı. Kendisini bir budala, beceriksiz bir kimse gibi hissediyordu. Nasıl davranacağını bilemiyordu. Sonunda Beletski'yi ne yaparsa onu taklit etmeye karar verdi. Beletski, oldukça resmi, kendinden emin bir tavırla sofraya yaklaştı. Çok samimi, ve rahat bir hareketle bir bardak şarap doldurup Ustenka'nın şerefini içti. Sonra diğerlerine de aynı şeyi yapmalarını söyledi. Ustenka kızların içki içmediklerini söyledi. Kızların arasından bir ses duyuldu. Azıcık balla bir yudumcuk içilebilir. Biraz önce balla çörek satın alıp getirmiş olan emireri çağırıldı Asker kurnazca orada felekten bir gün çalan efendilerine Kızlara kaşlarının altına şöyle bir baktı. Bu bakışta kıskançlık mı yoksa hakaret mi vardı belli değildi. Emireri büyük bir dikkatle dürüst bir insan olduğunu gösterir bir şekilde kurşuni kağıda sarılmış olan çörekleri ve balı verdikten sonra kendisinden kaç para almış olduklarını geriye kaç para kaldığını uzun uzun anlatmaya kalkıştı ama Beletski hemen onu oradan kovdu. Beletski, içine çihir konulmuş bardaklara birer kaşık bal koyup iyice karıştırdı. Sonra masanın üzerine çörekleri gayet cömert bir hareketle yayıverdi. Gidip kızları buldukları köşeden zorla çıkardı. Masanın çevresine oturtup çörekleri dağıtmaya başladı. Olen'in elinde olmadan, Marianka'nın güneşten yanmış küçük eliyle iki yuvarlak naneli çörekle kahverengi bir başka çörek daha aldığını, bunların ne yapacağını bilemiyormuş gibi davrandığını fark etti. Orada bulunanları neşelendirmek için özellikle çok rahat tavırlar takınan Ustenka, bütün çabalarına rağmen konuşmalar huzursuz, tatsız bir hava içinde geçiyordu. Olen'in oturduğu yerde kımıldayıp duruyor, ne söyleyeceğini düşünüyor, herkesin kendisine ilgiyle baktığını seziyor, belki de başkalarının kendisiyle alay ettiklerini, ya da kendi çekingenliğini onlara da bulaştırdığını düşünüyordu. Kıpkırmızı olmuştu. En çok da Maryanka'nın da kendisi gibi büyük bir huzursuzluk içinde bulunduğunu, utandığını düşünüyordu. İçimden galiba onlara para vermemizi bekliyorlar. Bunu nasıl yapacağız ki? Bir an önce verebilsek de şuradan çıkıp gitsek diyordu. Beletski Maryanka'ya dönerek, ''Nasıl oluyor da kiracınızı tanımıyorsunuz Maryanka?'' diye sordu. Maryanka Olenin'e bakarak ''Nasıl tanıyabilirim ki? Hiç gelmez bize.'' dedi. Olenin nedenini bilmeden içinde garip bir korku duydu. Kıpkırmızı oldu. Sonra elinde olmadan dudaklarından şu sözler döküldü. ''Gelmek isterim fakat annenden çekiniyorum. Size ilk gelişimde beni öyle bir azarladı ki Maryanka kahkahalarla gülmeye başladı.'' Sen de korktun demek dedi. Olenine şöyle bir baktıktan sonra başını öbür tarafa çevirdi. Olenin ilk defa güzel Maryanka'nın yüzünün tamamını iyice görebilmişti. O zamana kadar onun yüzünü hep gözlerine kadar mendille bağlı olarak görmüştü. Maryanka'nın kasabanın en güzel kızı sayılması boşuna değildi. Ustenka da güzel kızdı. Kısa boylu, dolgun kırmızı yanaklı, koyu ela gözleri, biçimli kıpkırmızı dudakları hep gülen, durmadan kahkahalar atan konuşkan bir kızdı. Maryanka ise aksine, hiç de sevimli sayılmazdı ama tam anlamıyla güzeldi. Uzun boyu, oldukça düzgün vücudu, geniş göğsü, yuvarlak omuzları, hele kapkara kaşlarının altında, çevresi hafif gölgeli badem gibi, çekik siyah gözlerinin tatlı sert bakışları, gülümseyişindeki tatlı, Yumuşak ifade olmasa yüzünün hatları belki de biraz erkekçe hatta kaba sayılabilirdi. Maryanka çok az gülümsüyordu. Ancak gülümsediğinde karşısındakine her zaman şaşkınlık yaratıyordu. Vücudundan çevreye sanki el değmemiş genç bir varlık olduğunu gösteren taze bir güç, bir zindelik yayılıyordu. Oradaki bütün kızlar güzeldi ama kızlar da Beletski'de, çörekleri getiren Emir de herkes ellerinde olmadan Maryanka'ya bakıyorlardı. Kim ne söylese sanki Maryanka'ya söylüyormuş gibi ona bakıyordu. Genç kız diğerlerinin arasında bir kraliçe gibi gururlu ve neşeliydi. Beletski toplantının havasını biraz daha rahatlatmak için hiç durmadan konuşuyor, kızları çihir sunmaya zorluyor, onlarla şakalaşıyor, hiç durmadan Olenine, Marianka'nın güzelliği hakkında Fransızca olarak uygun olmayan bazı sözler söylüyor. Ondan söz ederken hep, sizinki anlamında Lavotre diyor, Olenin'e de kendisi gibi davranmasını öğütlüyordu. Olenin, içinde gittikçe artan büyük bir ağırlık duymaya başlamıştı. Beletski, Ustenka'nın kendi yaş günü olduğu için çihiri öpücüklerle sunması gerektiğini bağırarak söylediği zaman Olenin bir bahane bulup, Oradan kaçmayı düşündü. Ustaynka bu öneriyi bir koşulla kabul etti. Uzattığı tabağa düğünlerdeki gibi herkes para koyacaktı. Olenin kendi kendine, ''Hangi şeytana uydum da bu iğrenç toplantıya geldim?'' diye söylendi. Sonra yerinden kalkarak oradan çıkmak istedi. ''Belebski, nereye?'' diye sordu. Olenin oradan çıkıp gitmekte kararlı olduğu halde, ''Gidip sigara alacağım.'' dedi. Beletski onu kolundan yakalamıştı. Fransızca olarak, bende bozuk para var canım dedi. Olen'in niyetinin yanlış anlaşıldığını, beceriksizce davrandığını düşünerek fena halde sıkıldı. Nasıl giderim? Para vermekten kaçtığımı sanacaklar. Neden sanki Beletski gibi rahat davranamıyorum? Aslında buraya hiç gelmemeliydim ama madem ki geldim, onların eğlencelerini bozmamalıyım. Kazaklar nasıl içki içiyorsa öyle içmeliyim diye düşündü. Sofradan bir çapura içine tepeleme şarap doldurdu. Hemen hemen tamamını içti. Kızlar şaşkın şaşkın hatta biraz korku içinde onun şarap içişine bakıyorlardı. Bu davranış genç kızlara hem tuhaf hem de ayıp bir şey gibi görünüyordu. Ustenka onlara birer bardak daha çiğir ikram etti. İkisini de öptü. Sonra tabağa Oleninle ve Beletski'nin konmuş oldukları dört monetayı şakırdatarak "Eh kızlar bu paralarla kendimize bir ziyafet çekeriz artık'' diye bağırdı. Olenin'in çekingenliği yok olmuştu. Rahat konuşmaya başladı. Beletski, Maryanka'yı kolundan yakaladı. ''Hadi Maryanka, şimdi sen de bize öpücükle çiğır sun bakalım'' dedi. Maryanka şakacı bir tavırla kolunu kaldırarak ona bir tokat indirecekmiş gibi bir hareket yaptı. ''Seni öyle bir öperim ki'' Dedi. Bir başka genç kız Dede bu ne var İnsan onu parasız da öpebilir Ne çıkar bundan dedi Beletski aferin sana Ne akıllı kızmışsın sen dedi Çırpınan genç kızı öptü Sonra Maryanka'ya Hayır hayır kesinlikle sen de bunu yapmalısın Hem de kiracına ikram etmelisin dedi Genç kızı kolundan tutup Sedire doğru götürdü Oleninin yanına oturdu Maryanka'yı çenesinden tutarak yüzünü yandan gösterdi. Şu güzelliğe bakın. Maryanka çırpınmadı. Yalnız gururla gülümseyerek badem gözleriyle Olenine yan yan baktı. Beletski tekrar "Şunun güzelliğine bakın." dedi. Maryanka'nın bakışı da sanki "Ne kadar güzelim, değil mi?" der gibiydi. Olen'in ne yaptığının farkında olmadan aniden Maryanka'ya sarıldı. Onu öpmeye çalıştı. Maryanka birden sert bir hareketle onun kollarından kurtuldu. Yerinden öyle bir fırladı ki, ayakta duran Beletski'yi de sofranın üzerine konmuş bir kapağı da yere düşürdü. Kendisi ise peçin arkasına kaçtı. Kahkahalar, bağrışmalar yükseldi. Beletski kızlara fısıltıyla bir şeyler söyledi. Bunun üzerine hepsi birden koşarak izbeden dışarı avluya çıktılar. Kapıyı da üzerlerinden kilitlediler. Olen'in Marianka'ya Beletski'yi öptün ama beni öpmek istemiyorsun neden diye sordu. Genç kızın öfkeden alt dudağı kaşları hafifçe titriyordu. İstemiyorum işte o kadar dedi. Sonra kendini toplayarak gülümsedi. O dedi, onu öpmekten ne çıkar dedi. Sonra kapıya giderek yumruklamaya başladı. Ne diye kapıyı üstümüze kilitlediniz diye bağırdı. Olenin kıza yaklaştı. ''Onlar orada dursunlar, biz burada oturalım ne olur?'' diye fısıldadı. Mariana kaşlarını çatarak sert bir hareketle onu kendisinden uzaklaştırdı. Birden Olenine gene öyle asil, öyle güzel göründü ki genç adamın aklı başına geldi. Yaptıklarından utandı. Kapıya yaklaştı, tokmağını evirip çevirmeye başladı. ''Beletski, açsanıza şu kapıyı, ne budalaca şakalar bunlar?'' Maryanka gene durdu, şen bir kahkaha attı. ''Benden korkuyorsun değil mi?'' diye sordu. ''Evet, sen de annen gibi hırçınsın.'' Maryanka hiç çekinmeden onun gözlerinin içine bakarak ''Sen Yeroşka ile ahbaplık etmeyi devam et.'' dedi. ''Belki o zaman kızlar seni de daha çok severler.'' Bunu söylerken alaylı alaylı gülümsemişti. Olen'in ne diyeceğini bilemiyordu. Sonunda kendini tutamadı. ''Peki sizin eve gelmiş olsaydım farklı mı olurdu?'' diye sordu. Genç kız başını salladı. O başka dedi. O arada Beletski kapıyı dışarıdan iterek açtı. Maryanka da hemen Olenin'in yanından uzaklaştı. Öyle bir atılmıştı ki kalçası şiddetle Olenin'in bacağına çarptı. Olen'in içinden bu düşündüklerim boş şeyler diyordu. Aşk da özveri de Lukaşka için düşündüklerim de hepsi boş. Dünyada bir tek gerçek var o da şu. Kim mutluysa o haklıdır. Aktığından geçen bu düşünceyle aniden kendisini de şaşırtan hiç beklenmedik bir hareket yaptı. Kuvvetle Maryanka'yı tuttuğu gibi kendine doğru çekti. Onu hem şakağından hem de yanağından öptü. Maryanka kızmadı. Yalnız alay eder gibi kahkahalarla güldü. Sonra koşarak diğer kızların yanına gitti. Zaten toplantı da orada bitti. Ustenka'nın yaşlı annesi işinden dönünce hepsini azarlayıp evinden kovdu. Ole'nin o akşam evine dönerken, evet gerçekten kendimi tutmasam bu kazak kızına çılgınca aşık olabilirdim diye düşünüyordu. Bu düşüncelerle yatağına yattı. Bütün bunların geçici şeyler olduğunu, günün birinde gene eski hayatına döneceğini sanıyordu. Hayır, eski hayatına dönmesi mümkün olmadı. Maryanka'ya karşı olan davranışı tamamen değişmişti. Eskiden aralarında bir duvar varmış duygusuna kapılıyordu. Şimdi ise bu duvar yıkılmıştı. Olen'in artık genç kızla her karşılaştığında onunla selamlaşıyordu. Ev sahibi kirayı almak üzere bulunduğu köyden gelip de Olen'in zenginliğini, cömertliğini duyunca onu evine davet etti. Yaşlı kadın da onu oldukça yumuşak bir tavırla selamladı. Böylece Olen'in o toplantı gecesinden sonra akşamları sık sık ev sahiplerine uğramaya geç saatlere kadar onlarda oturmaya başladı. Görünüşte sanki kasabadaki hayatı hiç değişmemiş gibiydi ancak ruhunda her şey alt üst olmuştu. Gündüz zamanının büyük bir kısmını ormanda geçiriyor, akşamda saat sekizde hava karardığında tek başına ya da Yaroşke ile birlikte ev sahiplerine gidiyordu. Ev sahipleri de ona öyle alışmışlardı ki onlara uğramadığı günlerde şaşırıp kalıyorlardı. Onların gözünde Olen'in şarabının parasını cömertçe ödeyen, Oldukça akıllı, uslu bir adamdı. Vainsha ona çayını getiriyor, Olenin de bir köşeye Peçin yanına yerleşip oturuyordu. Yaşlı kadın onun yanında hiç çekilmeden işine devam ediyordu. Bu şekilde çayla çihir içerek, Kazakların hayatından, komşulardan, Olenin'in anlattığı, onların da sık sık sordukları Rusya'dan söz ediyorlardı. Bazen de Olenin bir kitap alıp oturduğu yerde sessizce okuyordu. Mariyanka bir yaban keçisi gibi ayaklarını altına alarak peçin üzerinde ya da odanın karanlık bir köşesinde otururdu. Konuşmalara hiç katılmazdı. Ancak Olen'in kızın gözlerini, yüzünü görür, her hareketini hisseder, çıtır çıtır çekirdek yediğini duyar, onun konuşulanları bütün varlığıyla dinlediğini anlardı. Özellikle kendisi konuştuğu zaman kızın dikkat kesildiğini bilir, onun yanında hiç konuşmayıp, Kitap okuduğu zamanlarda bile Marianka'nın biraz ileride oturduğunu bütün varlığıyla hissederdi. Bazen kızın gözlerinin kendisine dikildiğini fark eder, o pırıl pırıl gözlerinin içine bakınca elinde olmayarak sözünü yarım bırakıp susarak ona bakardı. O zaman Marianka hemen karanlığa gizlenir. Olen'in de yaşlı kadınla harıl harıl konuşmaya dalmış gibi tavır takınırdı ama bu arada kızın soluk alışını bile duymaya çalışır, her davranışını izler. Yeniden onunla göz göze geleceği anı beklerdi. Maryanka yanlarında başkaları varken Olenine karşı pek yumuşak ve neşeli bir şekilde davranır. Yalnız kaldıklarında ise hemen vahşi, kaba bir yaratık oluverirdi. Bazen Olenin onlara. Henüz Maryanka sokaktan eve dönmeden giderdi. Birden dışarıda kızın güçlü adımları duyulur, açık kapıda mavi basma elbisesi belirirdi. Odanın ortasına gelince Olenin'i görür görmez Gözlerinde gizli bir tebessümü andıran tatlı bir ışık yanar, genç adam birden içinde neşeyle karışık, korkuya benzeyen garip bir heyecan duyardı. Olenin ondan hiçbir şey beklemiyor, hiçbir şey istemiyordu. Buna rağmen kızı yanında hissetmek, onun için gün geçtikçe daha büyük bir gereksinim halini alıyordu. Artık kasabadaki hayata öylesine alışmıştı ki, geçmiş yıllar ona tamamen yabancı geliyor Gelecek yıllar özellikle o anda içinde yaşadığı çevrenin dışında olan gelecekteki yıllar onu hiç ilgilendirmiyordu. Evden, akrabalardan, arkadaşlardan mektup aldıkça onların kendisinin mahvolmuş bir insan olduğunu düşündüklerini anlar onlara fena halde kızardı. Çünkü kasabasında yaşarken asıl mahvolanların kendisi gibi yaşamayan insanlar olduklarını düşünüyordu. Eski hayatından iyice kopup, Böyle yapayalnız başkalarının hayatından son derece farklı bir yaşayış düzeni kurduğu için asla pişmanlık duymayacağına kesin olarak inanıyordu. Sefere çıktığında, karakollara uğradığı zamanda kendisini gayet iyi hissediyordu. Ancak burada, Yaroşka amcanın yanında, iyice benimsediği ormanda, kasabanın ucundaki evinde özellikle Maryanka ile Lukaşka'yı düşündüğü zamanlar daha eskiden bile içinde bir isyana neden olan o yalancı, o sahte yaşantı ona çok daha adi, çok daha komik görünüyordu. Kendisini günden güne daha özgür, daha insan gibi hissediyordu. Kafkasya ona hiç de hayalindeki gibi görünmemişti. Burada hayalinde canlandırdığı sahnelerden hiçbirini bulamamıştı. Kafkasya hakkında duyduğu, okuduğu hiçbir şey burada gördüklerine benzemiyordu. Buralarda ne cadılar, ne büyücüler, ne amalat bekler. Ne kahramanlar, ne de canavar yürekli insanlar var diye düşündü. Burada insanlar doğayla uyum içinde yaşıyorlar, içki içiyorlar, yemek yiyorlar, mutlu oluyorlar, sonra yine ölüyorlar. Doğanın güneş için, bitkiler için, hayvanlar, otlar, ağaçlar için koyduğu yasalar, neyse insanlar da o yasalara hiçbir değişiklik yapmadan aynı koşullar altında uyuyorlar. Bu şekilde düşündüğü için, Buradaki insanları kendisiyle karşılaştırdığı zaman onlar çok daha yakışıklı, çok daha güçlü, özgür görünüyorlardı. Onlara baktıkça kendisinden utanıyor, yaşadığı hayattan dolayı üzüntü duyuyordu. Bazen ciddi olarak her şeyi bir kenara bırakıp, Kazaklara katılmayı, bir izbe almayı, sığırlar edinmeyi, bir Kazak kızıyla evlenmeyi düşünüyordu. Ancak elbette Maryanka ile evlenemezdi, onu Lukaşka'ya feda etmesi gerekirdi. Buna da razıydı. Herhangi bir kazak kızıyla evlenince, Yaroşka amca ile ava gidecek, balık tutacak, kazaklarla seferlere çıkacaktı. Bazen kendi kendine, ''Peki bunu neden yapmıyorum? Daha ne bekliyorum sanki?'' diye soruyordu. Bunun üzerine suçluluk duyuyor, kendini kınıyordu. Yoksa akla, adalete uygun gördüğüm biçimde yaşamaktan korkuyor muyum?'' Sanki basit bir kazak olmak, doğayla iç içe yaşamak, kimseye kötülük etmemek, insanlara iyilik yapmak, bütün bunlara hayal etmek, eskiden aklımdan geçirdiğim örneğin bakan olmak, alay komutanı olmak gibi hayallerden daha mı saçma diye söyleniyordu. Yalnız içinden bir ses sanki ona beklemesini, hemen karar vermemesini söylüyordu. Belirsiz bir biçimde. Tam anlamıyla Yaroşka gibi yaşayamayacağını hissetmesi, herkesten farklı bir mutluluk anlayışı olduğunu düşünmesi ona engel oluyordu. Lukaşka'ya bir armağan vermiş olduğunu anımsadıkça keyifleniyordu. Daima başkaları için bir özveride bulunmak için fırsat arıyordu ama böyle bir fırsat karşısına çıkmıyordu. Bazen de yeni bulduğu bu mutluluk formülünü unutuyor, Yaroşka amcanın hayatına tümüyle karışabileceğini düşünüyordu. Sonra birden aklı başına geliyor, hemen bilinçli bir şekilde başkalarına karşı özveride bulunmak gerektiği düşüncesine dört elle sarılıyor, o zaman sakinleşip başka insanların mutluluğuna gururla hem yukarıdan bakıyordu. Lukashka üzümler toplanmadan önce yanında atı olduğu halde Olenin'e uğramıştı. Her zamankinden daha dinç, daha hayat dolu görünüyordu. Olenin onu neşeyle karşıladı. Söyle bakalım, ne zaman evleniyorsun diye sordu. Lukaşka buna hemen karşılık vermedi. Sizin bana vermiş olduğunuz atı, ırmağın karşı tarafına gidip bir başka atla değiştim. Öyle bir at ki, müthiş. Kabardinlerden aldım. Lova haralarından yetiştirilmiş. Öyle bir av yakaladım ki. Yeni atı birlikte incelediler. Avluda at üzerinde cigit numaraları yaptılar. At çok iyiydi. Sırtı geniş, gövdesi uzun, tüyleri pırıl pırıl, kuyruğu çok gür, yumuşacık, yelesi de ipek gibi incecikti. Doğru bir attı. Öyle besiliydi ki, Lukaşkan'ın dediği gibi insan sırtında yatıp uyuyabilirdi. Hayvanın gözleri, dişleri, ayak bilekleri, her yeri çok zarifti. Ancak safkan bir at böyle olurdu. Olenin elinde olmadan ata hayran hayran bakıyordu. Kafkasya'da şimdiye kadar böylesine güzel bir hayvan görmemişti. Lukaşka atın boynuna hafif hafif vurarak öyle bir gidişi var ki dedi. Ne kadar çevik olduğunu bir görseniz. Sonra öyle de akıllı ki sormayın. Sahibinin peşinden koşar durur. Olenin, üste çok para verdin mi diye sordu. Lukaşka gülümseyerek hayır vermedim. Kunaktan aldım onu. Olenin, at değil bir harika dedi. Müthiş bir at doğrusu. Kaça satarsın? Lukaşka neşeyle 150 moneta. Vermedim ama size bedava da veririm dedi. Siz de bana karakolda hizmet etmek için herhangi bir at verirsiniz. Öyle şey olur mu hiç? Asla kabul etmem. Lukaşka kemerini çıkararak eh peki dedi. Öyleyse bende kalsın. Bakın size bir peşkeş getirdim. Kemerine bağlı olan iki kılıçtan birini çıkarıp uzattı. Irmağın karşısından aldım. Ha bak bunun için çok teşekkür ederim. Üzüme gelince annem söz verdi, kendisi getirecekmiş. Buna ne gerek var? Biz zaten seninle ödeştik bile. Bu kılıç için para alacak değilsin herhalde. Hiç olur mu öyle şey? Biz sizinle kunak değil miyiz? Karşıyakada Gireyhan var ya. İşte o beni kendi kulübesine götürdü. İstediğini seç al dedi. Ben de bu kılıcı seçtim. Bizde gelenek böyle. Birlikte eve girdiler. Birer kadeh çihir içtiler. Ölenin Kasabada biraz kalacak mısın diye sordu. Hayır, vedalaşmaya geldim. Şimdi birlikte Terek'in öbür yanına gidiyoruz. Arkadaşım Nazar'la gideceğim. Peki düğün ne zaman? Lukaşka bu konuda konuşmaya pek istekli değilmiş gibi bir tavırla yakında geleceğim. O zaman söz kesilir. Sonra yine göreve gideriz dedi. Peki nişanlını görmeyecek misin? Ne görmesi? Söz kesilmedikten sonra görüşmenin ne anlamı var? Siz tatbikata çıkarsanız bizim birliklere... Şirokiilerin Lukaşka'yı nerede bulacağınızı sorun. Orada öyle çok yaban domuzu var ki iki tanesini vurdum. Sizi de oraya götürürüm. Güle güle git. Tanrı yardımcın olsun. Lukaşka ata bindi. Maryanka'ya uğramadan at üzerinde numaralar yaparak sokağa çıktı. Orada Nazarka onu bekliyordu. Nazarka hemen Yamka'nın oturduğu yana doğru bir göz kırparak ''Ne dersin uğrayalım mı?'' diye sordu. Lukaşka... Şuna da bakın dedi. Al şu benim atı götür, biraz gecikirsem hayvana saman ver. Nasıl olsa sabahleyin kesinlikle birlikte olurum. Senin teğmen başka bir armağan vermedi mi? Lukaşka atından inip hayvana Nazarkaya teslim etti. Hayır, Tanrı'ya şükür ben de ona bir kılıç armağan edebildim. Yoksa atımı isteyebilirdi. Sonra Oleni'nin penceresinin altından geçerken yere eğilerek hızla avluya daldı. Ev sahiplerinin penceresine doğru koştu. Artık hava iyice kararmıştı. Maryanka sırtında sadece bir gömlek, saçının örgüsünü açmış tarıyor, yatmaya hazırlanıyordu. Kazak delikanlısı, hey Maryanka benim diye fısıldadı. Maryanka'nın yüzünde sert, ilgisiz bir ifade vardı. Fakat pencerenin dışından birinin kendisine seslendiğini işitince aniden canlanıverdi. Pencereyi açtı. Hem ürkek hem de sevinçli bir şekilde hafifçe dışarı sarktı. ''Ne var? Niye geldin?'' diye sordu. ''Sürgüyü açsana. Bir dakikacık olsun içeri geleyim. Seni öyle özledim ki. Çıldırmak üzereyim.'' Genç adam Mariyanka'nın boynuna sarıldı, onu öptü. ''Yalvarırım sürgüyü aç.'' ''Boş boş konuşma. Söyledim ya bırakmam içeri. Burada çok kalacak mısın?'' Lukaşka karşılık vermiyor, sadece onu öpüyordu. Mariyanka da artık başka bir şey sormuyordu. ''Lukaşka görüyorsun ya?'' Buradan sana doğru dürüst sarılamıyorum bile dedi. İçeriden yaşlı kadının sesi duyuldu. ''Maryanuşka, kiminle konuşuyorsun?'' Lukaşka fark edilmemek için başındaki şapkayı çıkardı. Hemen pencerenin altına çömeldi. Maryanka ''Git buradan, hadi çabuk.'' diye fısıldadı. Sonra annesine döndü. ''Lukaşka gelmiş anne, babamı soruyordu.'' dedi. ''Öyleyse göndersene buraya.'' ''Gitti, hemen gitmesi gerekiyormuş, acelesi varmış.'' Lukaşka gerçekten de çevik adımlarla pencerelerin altında iki büklüm avludan çıkıp Yamka'nın evine gitti. Oraya gittiğini de Olen'inden başka gören olmadı. Nazarka ile beraber Yamka'nın orada ikişer çapura çihir içtikten sonra kasabanın dışına çıktılar. Gece ılık, karanlık ve durgundu. Hiç konuşmadan yürüyorlardı. Atların ayak seslerinden başka ses duyulmuyordu. Lukaşka, Kazak Minga'nın destanını söylemeye başlayacak oldu daha ilk sözleri söyler söylemez hemen sustu. Nazarka'ya doğru dönerek içeri almadı beni dedi. Nazarka öyle mi dedi? Ben onun seni içeri almayacağını biliyordum. Yamka bana ne dedi biliyor musun? O Temen var ya hani evlerine pek sık gidiyormuş. Yeroşka amca Maryanka'ya karşılık bir filin aldığını söylemiş. Lukaşka öfkeyle uyduruyor alçak dedi. O öyle bir kız değildir. Böyle bir şey varsa morun canına okurum. Sonra yine o sevdiği türküyü söylemeye başladı. Ev sahiplerinin evinde söz kesiliyordu. Lukaşka kasabaya geldiğinden beri Olenin'e uğramamıştı. Olenin de söz kesileceği gün reisin kendisini davet etmiş olmasına rağmen onlara gitmemişti. İçinde derin bir hüzün vardı. Kasabaya geldiğinden bu yana böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştı. O akşam Lukashka'nın oldukça şık giyinmiş, annesiyle birlikte hava kararmadan ev sahiplerine gittiğini görmüştü. Delikanlının kendisine karşı neden bu kadar soğuk davrandığını bir türlü anlayamıyordu. Bu yüzden evine kapandı, ana defterine şunları yazmaya başladı. Son zamanlarda birçok şeyi düşündüm. Aynı zamanda çok değiştim. Sonunda öyle basit bir gerçeğe ulaştım ki... Mutlu olmak için gereken bir tek şey vardı. Sevmek, özveriyle sevmek. Her şeyi, herkesi sevmek. Sevgi bir örümcek ağı gibi çevreyi yayarak bu ağın içine her geleni almak. Benim sevgi ağıma şimdiye kadar Vanyuşa, Yeroşka amca, Lukaşka ve Maryanka takıldı. Bunları yazarken yanına Yeroşka amca geldi. Oldukça neşeli görünüyordu. Birkaç gün önce, Olen'in onun evine uğradığı zaman ihtiyarı kocaman bir yaban domuzu ölüsünün başında bulmuştu. İhtiyar gururlu, mutlu bir tavırla elindeki küçük bıçağı çok becerikli bir şekilde kullanarak vurduğu domuzun derisini yüzüyordu. Köpekler bu arada Yaroşka'nın sevgili köpeği Laim da ihtiyarın yanında tortop olmuş yatıyor, kuyruklarını sallayarak yaptığı işi seyrediyorlardı. Kasabanın çocukları da duvara tırmanmış, Yeroşka amcaya bakıyor, her zamankinin aksine hiç alay etmiyorlardı. Komşu kadınlar da eskiden ona karşı pek ilgi göstermezken, o akşam onunla selamlaşıyor, kimi bir testi çihir, kimi kaymak, kimi un getiriyordu. Ertesi sabah Yeroşka, evinin ağalında üstü başı kan içinde oturuyor, vurduğu avın etini tartarak kimine para ile, kimine de sadece biraz şarap karşılığında kilo ile dağıtıyordu. Yüzünde Tanrı bana yardım etti. Koca bir hayvan vurdum. Şimdi herkes amcanın yanına koşuyor." der gibi bir ifade vardı. Elbette bu ruh haliyle hemen içmeye başladı. Kasabadan çıkmadan tam 4 gün boyunca durmadan içmişti. Söz kesileceği akşamda kendini tutamadı, gene içti durdu. Ev sahiplerinin evinden Olenin'e körkütük sarhoş bir halde gelmişti. Yüzü kıpkırmızıydı. Sakalı karma karışık olmuştu. Üzerinde yeni her yanında sırma işlemelerle kırmızı bir cepken ve elinde de ırmağın karşısından aldığı bir balalayka vardı. Bir süre önce Olenine balalayka çalacağını söylemişti. Kendisini şimdi böyle bir hava içinde hissediyordu. Küçücük bir hareketin bu ruhu ürküteceğinden korkuyormuş gibi yavaşça fısıldadı. ''Yaz babam, yaz'' dedi. Sonra hiç ses çıkarmadan ağır ağır yere oturdu. Yaroşka amcanın sarhoş olduğu zaman en sevdiği şey yere oturmaktı. Olenin ona şöyle bir baktıktan sonra Vanyusha'ya seslenip şarap getirmesini söyledi. Yazmayı sürdürdü. Yaroşka tek başına içmekten hoşlanmıyordu. Canı konuşmak istiyordu. Ev sahiplerine gittim, söz kesiliyormuş. Hepsi domuz. İstemiyorum, kalkıp sana geldim işte. Olenin yazmayı sürdürerek, ''Bala Laika'yı nereden aldın?'' diye sordu. Yeroşka amca alçak sesle, ''Irmağın öteki tarafından babacığım'' dedi. ''Bu balalaykayı soruyorsun değil mi? Ben öyle güzel balalayka çalarım ki, satar havası olsun, kazak havası olsun, bey havası olsun, asker havası olsun, hangisini istersen çalarım.'' Olenin ona bir kez daha baktı, gülümsedi. Gene yazmaya devam etti. Bu gülümseş ihtiyarı cesaretlendirdi, birden kararlı bir tavır takındı. ''Boş ver babacığım, aldırma.'' Ne yapalım yani seni gücendirdilerse? Sen de tükür yüzlerine boş ver. Ne o? Durmadan yazıyorsun. Yazmanın sana yararı var mı? Olenin'i taklit ederek kalın parmaklarıyla yerlere bir şeyler çiziyormuş gibi yapıyor. O geniş yüzünü de alaylı bir tavırla buruşturuyordu. Ona göre yazı zararlı. Bir çiziktirme olayından başka bir şey değildi. Olenin bir kahkaha attı, yaroşka da güldü. Birden ayağa fırladı. Balalayka çalarak sanatını göstermeye, Tatar türküleri sö söylemeye hazırlandı. Yazı yazmanın ne faydası var sana kardeşim? Bak, sen bunu dinle en iyisi. Öldükten sonra artık kulakların şarkı falan duymaz. Onun için vakit varken olabildiğince eğlen. Önce kendi uydurduğu bir türküyü bir yandan oynayarak söylemeye başladı. Ağustos gelip çatmıştı. Birkaç gün göklerde tek bir bulut bile görünmedi. Güneş son derece yakıcıydı. Sabahları ılık bir rüzgar, tepelerde yollarda yerden kaldırdığı kum bulutlarını havada dalgalandırarak sazların, ağaçların, kasabanın içinden esip geçiyordu. Otları, yaprakları toz kaplamıştı. Yollar, tuzlu toprak çırılçıplak ve sertti. Her adımda sesler uzaklara kadar yayılıyordu. Terekin suları çoktan çekilmiş, hendeklere dolmuş, sonra onlar da kurumuştu. Kasabanın yanındaki gölde, sığırların ayakları altında ezilmiş eğri büğrü kıyılar iyice ortaya çıkmıştı. Bütün gün gölde yüzen genç kızlarla çocukların çıkardığı sesler ve bağırışmaları duyuluyordu. Bozkırlarda, fundalıklarda, sazlıklarda kurumaya başlıyordu. Sığırlar gündüzleri homurdanarak uzaklardaki otlaklara kaçıyordu. Av hayvanları çok uzaklardaki sazlıklara, terekin öte yanındaki dağlara göç etmişlerdi. Kasabaların, köylerin, alçak ovaların üzerinde bulut gibi sineklerle sivrisinekler dolaşıyordu. Karlı tepeler kurşunlu bir sisle kaplanıyordu. Her yana ağır, pis kokulu bir hava sinmişti. Abreklerin sık sık sığlaşmış olan ırmaktan bu tarafa geçtiği duyuluyordu. Güneş her akşam kıpkızıl, sımsıcak ışıklarla batıyordu. Tam iş mevsimiydi. Bütün köylüler karpuz bahçelerine, bağlara dolmuş, uğraşıp duruyorlardı. Bahçeler yeşil sarmaşıkların altında kaybolmuş, gür bitkilerin altında serin gölgeler oluşmuştu. Her yerde güneşten parlayan geniş yaprakların arasında olgun salkımlar göze çarpıyordu. Bahçelere, bostanlara giden tozlu yolun üstünden tepeleme kara üzümle doldurulmuş arabalar gıcırdayarak ağır ağır ilerliyorlardı. Arabaların tekerlekleri altında ezilen tozlu yollarda üzüm salkımları sürünüyordu. Her tarafları üzüm lekesi içinde olan çocuklar, ellerinde salkımlar, ağızları üzümle dolu annelerinin peşinden koşup duruyorlardı. Yoldan geçenler, sürekli üstleri başları yırtık pırtık, omuzlarında kocaman üzüm sepetleri taşıyan işçilere rastlıyorlardı. Mendillerle yüzlerini gözlerine kadar kapamış genç kızlar, Sepeleme dolan arabalara koşulu öküzlerini güdüyorlardı. Askerler bir arabayla karşılaştıklarında onu güden Kazak kızlarından üzüm istiyorlardı. Bunun üzerine Kazak kızı araba yola devam ederken arkaya atlıyor, sepetlerden bir kucak dolusu üzüm alıyor ve onu askerin tuttuğu kaputun eteğine dolduruyordu. Bazı avlularda üzüm ezme işine başlanmıştı bile. Havaya dalga dalga küspe kokusu yayılıyordu. Çardakların altında kırmızı tenekeler, avlularda da kollarını sıvamış ayak bilekleri üzüm suyuna bulanmış nogay işçileri görülüyordu. Domuzlar şapur şupur seslerle suyu çıkarılmış posaları yiyor, ezilmiş küspelerin üzerinde yuvarlanıyorlardı. İzbelerin düz damları güneşte kuruyan kara kehribar gibi pırıl pırıl salkımlarla doluydu. Taneleri toplayan kargalar, saksaanlar damların etrafında uçuşuyor, bir damdan ötekine konuyorlardı. Ezilmeye hazır üzümler büyük bir neşeyle toplanıyordu. O yıl, ürün umulmadık ölçüde bol olmuştu, çok da güzeldi. Gölgelere bürünmüş, yeşil bahçelerde deniz gibi alabildiğine uzanmış asmaların arasında kadın sesleri, kahkahalar, türküler, eğlenceler duyuluyor, Kadınların rengarenk göz kamaştırıcı elbiseleri görülüyordu. Marjanka, öğleyin, kendi bahçesinde bir kayısı ağacının gölgesinde oturmuş, hayvanları çözülmüş olan arabanın içinden ailesi için getirdiği yiyecekleri çıkarıyordu. Karşısında yere yayılmış bir hasırın üzerinde okuldan dönmüş olan kazak reisi oturuyor. Bir tesliden su dökerek ellerini yıkıyordu. Maryanka'nın biraz önce gölden koşarak gelmiş olan küçük erkek kardeşi ise gömleğinin kollarıyla yüzünü silerek soluk soluğa, sabırsızlıkla bir ablasına, bir annesine bakıyor, bir an önce yemeğinin hazır olmasını bekliyordu. Yaşlı anne kollarını sıvamış, güneşten yanmış tunç rengi güçlü elleriyle yuvarlak bir tatar sofrasının üzerine kurutulmuş balık, kaymak, ekmek ve üzüm koyuyordu. Kazak Reis'i ellerini kuruladıktan sonra kalpağını çıkardı. Bir haç işareti yaptı. Sonra sofraya oturdu. Maryanka'nın erkek kardeşi testiyi kaptı. Kana kana su içmeye başladı. Ana kız da bağdaş kurarak sofraya oturdular. Gölgede bile dayanılmaz bir sıcak vardı. Havadaki bu, bahçenin üzerinde bir örtü gibi duruyordu. Arada bir esen güçlü, sıcak rüzgar havayı biraz serinletmiyor, sadece armut şeftali dut ağaçlarının dallarını hep aynı yöne doğru eğiyordu. Kazak reisi bir kez daha dua ettikten sonra arkasında ağzı bir asma yaprağı ile kapatılmış çiğir testisini aldı. Bir yudum içtikten sonra testiyi yaşlı kadına uzattı. Reisin üzerinde yakası açık bir gömlek vardı. Gömleğin açık yakasından kıllı, kaslı göğsü görünüyordu. Kurnaz ince yüzünde neşeli bir ifade vardı. Sadece oturuşunda ve konuşmalarında her zamanki politik hava sezilmiyordu. Neşesi sahte değildi, içinden geliyordu. Issak sakalını silerek akşama kadar bağın bir kenarını toplar mıyız dersiniz diye soruyordu. Yaşlı kadın toplarız, yeter ki hava böyle olsun dedi. Demkinler daha üzümlerinin yarısını bile toplayamamışlar. Bağda sadece ustenka çalışıyor. ''Canı çıkıyor kızın.'' Yaşlı adam böbürlenerek, ''Onlar nerede, biz nerede canım?'' dedi. Yaşlı kadın testiyi Maryanka'ya uzattı. ''Al sen de iç Maryanuşka.'' ''Ama hepsini bitirme.'' dedi. ''Tanrı'nın izniyle işimiz yoluna gider, yakında düğünü yaparız.'' Reis hafifçe kaşlarını çattı. ''Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvamayalım.'' dedi. Yaşlı kadın ise, ''Konuşmayacak mıyız yani?'' dedi. ''İşimiz neredeyse bitmek üzere. Artık zamanı geliyor.'' ''Reis, dur bakalım dur. Zamansız konuşma.'' dedi. ''Hele bağı bir toplayalım, sonra bakarız.'' ''Yaşlı kadın, sen Lukashka'nın yeni atını gördün mü?'' diye sordu. ''Mitri Andreevich'in hediye ettiği at yok artık. Onu başka bir atla değiştirmiş.'' ''Hayır, atı görmedim ama biraz önce bizim kiracının emir eriyle konuştum. Anlattığına göre adama yine bin ruble gelmiş.'' Yaşlı kadın, zengin adam ha, ne dersin dedi. Bütün aile rahat ve neşeliydi. Bütün işler istedikleri gibi yürüyordu. Üzüm umduklarından daha iyi, daha boldu. Maryanka öküzlere ot verip karnını da doyurduktan sonra yeleğini katlayıp başının altına koydu. Arabanın altına girip dolgun, sapsarı, ezilmiş otların üzerine uzandı. Başında kırmızı ipek bir mendil Sırtında da rengi soğumuş mavi basma bir elbise vardı. Vücudu yanıyordu. Sıcak, dayanılacak gibi değildi. Yüzü al al olmuştu. Ayaklarını koyacak yer bulamıyordu. Gözleri, yorgunluktan ve mahmurluktan hafifçe nemlenmişti. Dudakları elinde olmadan hafifçe aralanıyor, güçlükle derin derin soluk alıp veriyordu. Her soluk alışında göğsü inip kalkıyordu. Bağdaki işler başlayalı iki hafta olmuştu. Aralıksız ağır bir çalışma, kızın bütün günlerini doldurmuştu. Sabahları şafak söker sökmez yatağından fırlıyor, yüzünü soğuk suyla yıkıyor, başına mendil bağlıyor, yalın ayak hemen sığırların başına koşuyordu. Aceleyle ayağına çarıklarını geçiriyor, elbisesinin üzerine yelek giyiyor, bohça içine konmuş ekmeği sırtına vuruyor, hayvanları arabaya koşuyor, Bağa gidip bütün gün orada kalıyordu. Orada da ancak bir saat dinlenebiliyordu. Bütün gün salkımları kesiyor, sepetleri taşıyor, akşamları da neşeli ama yorgun argın, öküzleri iplerinden çekerek ya da durmadan sırtlarını uzun bir sopayla vurarak arabayla köye dönüyordu. Karanlık basarken sığırları ahıra kapatıyor, elbisesinin geniş cebine kabak çekirdeği dolduruyor köydeki kızlarla konuşup görüşmek üzere köşe başına çıkıyordu. Batan güneşin ışıkları söner sönmez hemen eve dönüyor. Karanlık izbede annesi babası erkek kardeşiyle akşam yemeğini yedikten sonra kafasına hiçbir düşünceyle doldurmadan hala zinde odaya giriyor, peçin üzerine oturuyor, yarı uykulu bir durumda kiracının anlattıklarını dinliyordu. Olenin gider gitmez de kendini yatağa atıyor. Sabah kadar aralıksız rahat Derin bir uyku çekiyordu. Ertesi gün yine aynı şeyler oluyordu. Maryanka söz kesildikten sonra Lukaşka'yı görmemişti. Sakin ve heyecansız düğün gününü bekliyordu. Kiracı'yı da artık alışmıştı. Onu yadırgamıyordu. Hatta onun kendisine uzun uzun bakmasından zevk bile duyuyordu. Bunaltıcı sıcağı, Arabanın serin gölgesinde bile bulut halinde dolaşan sivrisineklere ve erkek kardeşinin de yanında uyurken sürekli kımıldayarak ona toslamasına rağmen, Maryanka mendilini başına çekmiş, uykuya dalmak üzereydi. Birden komşu kızı Üstenka koşarak gelip arabanın altına, yanına uzandı ve iyice yerleşti. Hadi bakalım uykuya dedi. Sonra birden yerinden fırladı. Dur, böyle olmaz. Bir sürü yeşil dal kopardı. Bunları arabanın tekerleklerine asıp iki yandan aşağı doğru sarkıttı. üzerlerine de kendi cepkenini attı. Sonra Maryanka'nın kardeşini hafifçe iterek yeniden arabanın altına sokuldu. Çocuğa azıcık çekilsene dedi. Hem koskoca kazaksın. Kızlarla ne işin var? Hadi bakalım sen erkeklerin yanına git. Çocuk gittikten sonra Ustenka birden arkadaşına sokularak sarıldı. Durmadan yanaklarını öpmeye başladı. İnce bir sesle kahkahalar atarak ''Ah canım kardeşim, canım benim'' diyordu. Maryanka bunları ''Dededen mi öğrendin, bırak beni be'' diye bağırdı. Bunun üzerine ikisi de kahkahalarla gülmeye başladılar. O kadar ki en sonunda yaşlı kadın onlara bağırmaya başladı. Ustenka yavaşça ''Yoksa dedeyle arkadaşlığımı kıskanıyor musun?'' dedi fısıltıyla. Saçmalama, hadi uyuyalım. Niye geldin ki buraya? Ustenka'da uyuyacak göz yoktu ki. Niye geldiğimi söylersem çok şaşırırsın dedi. Maryanka dirseğini yere dayayarak başından kaymış olan mendilini düzeltti. Söyle bakalım neymiş? Kiracınız hakkında neler öğrendim neler? Maryanka, bana ne dedi. Umrumda bile değil. Ustenka dirseğiyle onu hafifçe dürterek güldü. Sen ne kurnaz kızsın, hiçbir şey de anlatmazsın. Size gelmiyor mu sanki? Geliyor. Bunda ne var? Maryanka bunu söylerken bile kıpkırmızı olmuştu. Ustenka devam etti. Bak ben sıradan bir kızım. İçimde ne varsa herkese anlatırım. Saklayacak bir şeyim yok ki dedi. Neşeli pembe yüzünde birden düşünceli bir anlam belirmişti. Kimseyi kötülük etmiyorum ki. Seviyorum işte ne yapayım. Bütün mesele bu. Dedeyi mi seviyorsun yoksa? Elbette ya. Başka kim olabilir ki? Maryanka, günah dedi. Ah maşenkacığım, kızken biraz eğlenemezsem ne zaman eğlenirim? Nasıl olsa günün birinde bir kazakla evleneceğim. Çocuk doğuracağım. Fakirliğin ne olduğunu göreceğim. Bak, sen önce Lukaşka ile bir evlen. O zaman dünyanın kaç bucak olduğunu görürsün. Neşelenmek bile içinden gelmez. Çocuklar, iş, bütün bunlardan zaman mı kalır? Maryanka sakin bir tavırla ''Yok canım'' dedi. ''Bazı kadınlar evlendikten sonra da rahat yaşıyorlar. Senin anlayacağın hepsi bir değil mi yani? Lukaşka ile aranızda neler oldu anlatsana. Ne olacak?'' ''Gelip istedi işte. Babam işi gelecek yıla bırakmıştı ama söz kesildiği gün söylediler. Sonbaharda vereceklermiş beni. Lukaşka sana ne dedi? Onu anlatsana.'' Maryanka gülümsedi. ''Ne söyleyecek? Beni seviyormuş.'' Sürekli birlikte bahçeye gidelim diye yalvardı durdu. Desene sakız gibi yapışıyor. Gitmedin değil mi? Ama şimdi Lukaşka öyle bir delikanlı oldu ki cigitlerin arasında birinci. Şimdi sürekli birlikte kalıyormuş. Geçenlerde bizim kirka gelmişti o anlatlı. Lukaşka kendi atını verip yerine öyle güzel bir at almış ki gene de keyfi yokmuş. Hep seni düşünüyormuş. ''Peki sana başka neler söyledi?'' ''Anlat.'' Mariyanka güldü. ''Hep bir şeyleri merak edersin.'' Bir gece ata binmiş. ''Geldi, bizim pencereye yaklaştı sarhoştu. Beni içeri al diye tutturdu.'' ''Almadın mı?'' Maryanka ciddi bir tavırla ''Alacak mıydım yani?'' dedi. ''Benim söz ağzımdan bir kere çıkar. Evleneceğim dedim ya işte. Yeter.'' Ama Lukaşka da öyle bir delikanlı ki kasabadaki kızların hangisi istese alabilir.'' Hiçbiri hayır demez. Maryanka gururlu bir tavırla canı eğlenmek istiyorsa başkalarına gitsin dedi. Ona hiç acımıyor musun? Acıyorum ama sersemlik etmeye niyetim yok. Bunlar kötü işler. Ustenka başını arkadaşının göğsüne yasladı. Ona sarılarak kahkahalarla gülmeye başladı. Sen ne aptal şeysin. Kendini mutluluğa erdirmek istemiyorsun dedi. Onu gıdıklamaya başladı. Maryanka gülüyor. Arada bir çığlıklar atıyordu. Ay bırak be, bak Lazutka'yı izeceksin. Arabanın öbür yanından yaşlı kadının uykulu sesi duyuldu. Ağzılar körolasıcalar, bir türlü uslanmıyorsunuz, uysanıza be. Ustenka doğrularak, sen mutlu olmak istemiyorsun, diye gene Maryanka'ya fısıldadı. Ama gene de mutlusun, yemin ederim öyle. Bak herkes seni nasıl seviyor. Sen soğuk davranıyorsun ama herkes gene de sana aşık. Ah, ben senin yerinde olsaydım, o sizin kiracı yok mu? Avucumun içine ala verirdim. Hem de ne alırdım? Size geldiğiniz gün dikkat ettim. Adam neredeyse gözleriyle yiyecekti seni. Benim dede bile bana ne armağanlar veriyor. Sizinki Rusların en zenginlerindenmiş. Emirer e anlattı. Bunların evinde kendi uşakları varmış. Maryanka doğruldu, bir an düşündü, sonra gülümsedi. Bir ot kopararak dudaklarının arasına götürüp ısırdı. Bir gün bana ne dedi biliyor musun bizim kiracı? Keşke ben Lukaşka gibi bir kazak ya da senin kardeşin Lazutka olsaydım dedi. Bunu neden söyledi ki? Ustenka laf olsun diye aklına geleni söylemiş işte dedi. Benimkisi bana neler söyler aklın durur. Sanki içi bozuk herifin. Maryanka başını katladığı cepkeninin üzerine bıraktı. Elini Ustenka'nın omzuna attı, gözlerini kapadı. Biraz sustuktan sonra dün bizim bahçelerde çalışmak istediğini söyledi. Babam da çağırdı onu dedi. Sustu tekrar, sonra uykuya daldı. Güneş, arabaya gölge veren armut ağacının öte tarafına geçmişti. Eğri ışıklar Ustenka'nın örerek tekerleklerin üstünden sarkıttığı dağların arasından bile sızıyor, arabanın altında uyuyan kızların yüzlerini yakıyordu. Mariyanka uyandı. Başındaki mendili düzelterek kendisine çeki düzen vermeye çalıştı. Çevresine bakınca armut ağacının diğer yanında omzunda tüfekle durmuş babasıyla konuşan kiracılarını gördü. Hemen Ustenka'yı dürttü. Hiç konuşmadan gülümseyerek ona genç adamı işaret etti. Olenin, ''Dün akşam çevreyi dolaştım, bir tane bile olsun göremedim.'' diyordu. Bunu söylerken sabırsızlıkla etrafına bakınıyor ama dalların arasındaki Marianka'yı göremiyordu. Reis hemen lafı değiştirerek, siz karşıdan bir daire çizerek o sahipsiz bahçenin içinden hani boş arsa dediğimiz bahçe var ya işte oradan geçsiniz, daha iyi edersiniz. Oralarda her zaman tavşan bulunur dedi. Yaşlı kadın neşeli bir tavırla bu sıcakta tavşan aramak kolay mı diye lafa karıştı. İyisi mi gel bize yardım et. Bizim kızlarla birlikte biraz çalışırdın. Sonra kızlara doğru döndü. ''Hadi bakalım kızlar iş başına kalkın artık'' diye bağırdı. Marianka ile Ustenka arabanın altında fısıldaşıyor, kıkır kıkır gülmekten kendilerini alamıyorlardı. Olen'in Lukashka'ya 50 monetalık bir at verdiği duyulduktan sonra ev sahipleri ona karşı daha nazik davranmaya başlamışlardı. Üstelik reis onun kızına gösterdiği ilgiyi gördükçe çok memnun oluyordu. Olen'in arabanın altındaki yeşil dalların arasından Maryanka'nın mavi elbisesiyle başındaki kırmızı mendili görmüştü. Onu daha iyi görmeye çalışarak ''Ama ben üzüm toplamasını bilmem ki'' dedi. Kadın ''Hadi gel, sana üzüm peltesi vereyim'' dedi. Kazak reisi karısının sözlerini düzeltmek ve açıklamak istiyormuş gibi ''Karıma bakmayın siz'' dedi. ''Bizim Kazak geleneklerine göre aklınca konukseverlik gösteriyor.'' ''Onun kusuruna bakmayın. Yaşlı işte. Öyle sanıyorum ki siz Rusya'dayken değil üzüm peltesi. Kim bilir ne reçeller meyveler yemişsinizdir?'' Olenin ''Demek o sahipsiz bahçede tavşan var ha? Gidip bir bakayım.'' dedi. Arabanın diğer tarafına çabucak yan gözle bakarak kalpağını kaldırdı. Düzenli kesilmiş sıra sıra üzüm kütüklerinin arasından uzaklaşıp gözden kayboldu. Olenin ev sahiplerinin yanına bahçeye döndüğü zaman... Güneş duvarların arkasında kaybolmuş, ışıkları çevreye yelpaze gibi yayılarak ince yaprakların içinden geçiyor, pırıl pırıl parlıyordu. Rüzgar dinmişti. Bağlara hafif bir serinlik çöküyordu. Olen'in daha uzaktan Marianka'nın mavi elbisesini fark etti. Genç kız sıra sıra üzüm kütüklerinin arasında duruyordu. Olen'in üzümlerden kopara kopara yanına yaklaştı. Yorgun köpeği tükürüp saçan ağzıyla ara sıra aşağı doğru sarkmış olan bir salkımı koparıyor, sonra gene yoluna devam ediyordu. Maryanka yanakları al al olmuş, kollarını sıvamış, başındaki mendili çenesinden de daha aşağı indirmiş, çevik hareketlerle çabuk çabuk ağır salkımları kesiyor, onları sepete dolduruyordu. O sırada tuttuğu sepeti elinden bırakmadan bir an duraladı içten bir tavırla gülümsedi, sonra gene çalışmasını sürdürdü. Olen'in yaklaşarak tüfeğini omzuna aldı. Ellerinin serbest kalmasını istiyordu. ''Kolay gelsin, sizinkiler nerede? Yalnız mısın?'' demek istedi ama hiçbir şey söyleyemedi. Mariyanka ile baş başa kalmak garibine gidiyor, içinde bir huzursuzluk yaratıyordu. Bunu bile bile özellikle ona biraz daha yaklaştı. Mariana. ''Sen tüfeğini böyle tutarsan bizim kadınları vurursun.'' dedi. ''Vurmam. Elim tetikte değil ki.'' Bir süre ikisi de sustular. Sonra Maryanka ''Sen de yardım etsene.'' dedi. Olen'in cebinden bir çakı çıkararak sessizce salkımları kesmeye başladı. Bir ara en alttaki taneleri yer bulamadıkları için neredeyse birbirine girmiş aşağı yukarı 3 kiloluk bir salkımı keserek Maryanka'ya gösterdi. ''Salkımların hepsini keseyim mi?'' Bu salkım olmuş mu?'' diye sordu. ''Ver onu bana.'' Elleri birbirine değmişti. Olen'in kızın elini tuttu. Maryanka ise gülümseyerek ona baktı. Olen'in ''Evlilik yakın mı?'' diye sordu. Maryanka karşılık vermeden arkasını dönüp kaşlarını çatarak sert bir tavırla ona yan yan baktı. Olen'in ''Sen Lukashka'yı seviyor musun?'' diye sordu. ''Seveyim, sevmeyeyim. Sana ne bundan? Kıskanıyorum onu.'' ''Aa, olur mu hiç öyle şey?'' ''Doğru söylüyorum. Sen o kadar güzel bir kızsın ki.'' Olen'in birden bu sözleri söylediğinden ötürü içinde büyük bir utanç duydu. Sözcüklere o kadar bayağı, yakışıksız ve çirkin buluyordu ki kızardı, ne söyleyeceğini bilemedi. Sonra Maryanka'nın ellerini tuttu. ''Maryanka, güzel de olsam, çirkin de olsam, senin dengin değilim. Benimle alay etme.'' dedi. Bunu söylerken gözlerinden Olenin'in kendisiyle hiç de alay etmediğini gayet iyi bildiği anlaşılıyordu. Olenin, hiç ben seninle alay eder miyim dedi. Bilsem ben öylesine, kelimeler Olenin'e daha da bayağı görünüyor, o anda hissettikleriyle hiç ilgisi olmayan, yakışık almaz sözler gibi geliyordu. Buna rağmen elinde olmadan yine de konuşmaya devam ediyordu. Senin için neleri göze almazdım. Mariana... ''Ee bırak beni, sakız gibi yapışıyorsun insana'' diye söylendi. Yalnız yüzü parlak, gözleri kabaran göğsü, biçimli bacakları bambaşka şeyler söylüyordu. Olenin öyle düşünüyordu ki, Maryanka bütün bunların ne kadar bayağı olduğunu anlıyor, sözlerini kendine hiç yakıştıramıyor, varlığından bunlardan çok üstün tutuyordu. Kızın uzun süredir ona söylemek isteyip de bir türlü söyleyemediği şeyleri çok iyi bildiğini sanıyordu. Buna rağmen Olen'in bunları kendisine nasıl söyleyeceğini de çok merak ediyordu. Zaten bunları bilmemesi olanaksızdı. Çünkü Olen'in o anda ona nasıl bir varlık olduğunu anlatmak istiyordu. Kendisi bunu bilmez miydi? Gene de bilerek anlatmak istiyormuş gibi davranıyor, karşılık vermiyordu. Birden biraz ileride bir üzüm kütüğünün arkasında Ustenka'nın incelik sesi duyuldu. ''Buraya gel Mitri Andrić. ''Hadi gelip bana yardım edin. Bak yalnızım.'' Ustenka bunu söyledikten sonra bir kahkaha attı. Yaprakların arasından yuvarlak, masum bir anlatım taşıyan yüzünü ileri doğru uzattı. Olenin karşılık vermedi. Yerinden de kımıldamadı. Maryanka salkımları kesmeye devam etti. Yalnız şimdi sık sık başını çevirip kiracıya bakıyordu. Olenin gene bir şeyler söylemek istedi. Ama sonra vazgeçti, sustu. Omuzlarını sikti. Tüfeğini omzuna alarak hızlı adımlarla bağdan çıkıp gitti. Olen'in yürürken bir iki kez duraladı. Maryanka ile Ustenka'nın birlikte kahkahalar attıklarını ve bağırarak ona bir şeyler söylediklerini duydu. O akşam geç vakitlere kadar ormanda bir şey vurmak umuduyla dolaştı durdu. Hiçbir şey vuramadı. Sonunda ortalık iyice kararırken evine döndü. Avludan geçerken ev sahibinin izbesinin kapısının açık olduğunu gördü. İçeride o mavi elbise gözüne çarptı. Bunun üzerine, geldiğinin anlaşılması için özellikle yüksek sesle Vanyushu'ya seslendi. Sonra kapının önündeki sağanlıkta her zamanki yerine oturdu. Ev sahipleri bağdan dönmüş, ağıldan çıkıp kendi odalarına girmiş fakat kiracılarını davet etmemişlerdi. Maryanka bir iki defa çıkıp dış kapının diğer tarafına geçti, sonra döndü. Olen'in sadece bir defa onun yarı karanlıkta başını çevirip kendisine baktığını görür gibi oldu. Genç kız her hareketini gözleriyle izliyor ama yanına yaklaşmaya cesaretini gösteremiyordu. Maryanka evine girdikten sonra Olen'in de eşikteki basamaklardan inip avluda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Maryanka bir daha dışarı çıkmadı. Olen'in bütün geceyi avluda uykusuz geçirdi. Sürekli ev sahiplerinin evinden gelen sesleri dinliyordu. Yatmadan önce nasıl konuştuklarını, nasıl yemek yediklerini, kuş yataklarını nasıl odanın ortasına çekip yatmaya hazırlandıklarını, bir arada Maryanka'nın bir şeye güldüğünü işitmişti. Sonra yavaş yavaş içerideki sesler dindi. Yalnız reis karısına fısıldayarak bir şeyler anlatıyordu. Biri de derin derin soluk alıyordu. Olen'in odasına girdi. Vanyoşa elbisesini çıkarmadan yatıp uyumuştu. Olenin ona gıkta etti. Tekrar dışarı çıkıp avluda dolaşmaya başladı. İçinde sanki bir şeyler olacakmış gibi bir his vardı. Kazakların evinden hiç kimse çıkmadı. Hiç kimse kımıldamadı. Yalnız içeriden üç kişinin aynı şekilde soluk alışları duyuluyordu. Bunların arasından Maryanka'nın soluk alışını ayırabiliyordu. Bir onun, bir de kendi kalbinin atışlarını dinliyordu. Kasabada her şey susmuştu. Geç vakit çıkan ay gökte yükselmiş. Avluda homurdana homurdana yatmaya ya da kalkmaya çalışan sığırların karaltıları daha bir fark edilmeye başlamıştı. Birden ev sahiplerinin evinde döşemenin hafifçe çatırdadığını duydu. Hemen kapıya doğru yöneldi. Yine derin bir sessizlik oldu. Yine o düzenli soluk alışlardan başka hiçbir ses duyulmuyordu. Avludaki manda, Yine derin derin iç çekiyormuş gibi bir ses çıkardı. Önce dizlerinin üzerinde doğruldu, sonra ayağa kalktı. Kuyruğunu sallıyor, avlunun çamurlu, sıvalı zeminin üzerinde şap şap sesler çıkarıyor. En sonunda ay ışığının aydınlatamadığı loş bir köşede yere çöküyordu. Genç adam tekrar tekrar ne yapmalı diye soruyordu. Artık kesin bir kararla yatmak için evine gitmeye hazırlanıyor. Tam gideceği sırada yine bir takım sesler duyuyor. Hayalinde topraktan yükselen buğularla kuşanmış gecede Marianka'nın dışarıya çıktığını görür gibi oluyor, yeniden pencereye yöneliyor, yine ayak sesleri duyar gibi oluyordu. Artık şafak sökmek üzereyken tekrar ev sahiplerinin penceresine yaklaştı. Kepengi itti, sonra sessizce kapıya doğru koştu. O zaman içeriden gerçekten Marianka'nın içinin geçtiğini işitti. Biraz sonra Marianka'nın kalkıp yürüdüğünü duydu. Olenin kapının tokmağına hafifçe vurdu. Biri yalın ayak çekinerek döşemeyi hafifçe gıcırdatarak kapıya doğru geliyordu. Sürgü çekildi. Kapı sessizce açıldı. İçeriden nane, kabak kokuları geldi. Sonra eşikte Maryanka göründü. Olenin onu ancak bir an görebildi. Kız hemen kapıyı kapadı, bir şeyler fısıldadı. Hafif çevik adımlarla kapıdan uzaklaştı. Olenin kapıyı hafif hafif vurmaya başladı. İçerinden hiçbir karşılık gelmedi. O zaman genç adam yeniden ev sahiplerinin penceresine koştu. Kulağını kepenge dayadı, içerisini dinledi. Birden tiz, sert bir erkek sesi Olenin'i şaşırttı. Başında beyaz bir kalpak bulunan orta boylu bir kazak genci, avludan içeri girerek Olenin'in iyice yanına kadar geldi. Olur şey değil dedi, hepsini gördüm. Diyecek söz bulamıyorum doğrusu. Olenin, Nazarka'yı tanıyınca ne söyleyeceğini, ne yapacağını şaşırarak sustu. Nazarka devam etti. ''Hele ben bir kasabaya gideyim. Bak neler anlatacağım. Babasına da söyleyeceğim. Şu kazak reisinin kızına da bakın. Demek bir sevgili yetmiyor.'' Olen'in güçlükle ''Ne istiyorsun benden? Burada ne işin var?'' diye sordu. ''Hiçbir şey istemiyorum. Ancak kazakların toplantısında söyleyeceğim bunu.'' Nazarka oldukça yüksek bir sesle konuşuyordu. Bunu özellikle yaptığı belliydi. Bizim Teğmen'e de bakın hele. Ne de işini bilen adammış. Olen'in sapsarı olmuştu, tir, tir titriyordu. Sen buraya gelsene biraz dedi. Birden Nazarka'nın elini kuvvetle yakalamıştı. Onu zorla kendi evine doğru götürdü. Ne söyleyeceksin? Söyleyecek bir şey olmadı ki. Bir kere, Maryanka beni içeri almadı. Ben de zaten aklımdan öyle bir şey. Zaten o namuslu bir kızdır. Nazarka, namus olup olmadığına karar vermek bana düşmez dedi. Nasıl olsa sana bir şeyler verecektim. Bekle biraz. Nazarka sustu. Olenin koşarak odasına girdi. Oradan 10 ruble alarak kazak gencine uzattı. İnan bana. Aramızda hiçbir şey olmadı. Zaten ne önemi var. Suçlu olan benim. İşte cezamı da ödüyorum. Yalnız Tanrı adına kimseye bir şey söyleme. Kimsenin haberi olmasın. Zaten bir şey olmadı ki. Nazarka gülerek Hoşçakal dedi, dışarı çıktı. Nazarka, kasabaya o gece Lukaşka'nın isteği üzerine çalıntı olan atını saklayacak bir yer bulmak için gelmişti. Evine gitmek üzere sokaktan geçerken de ayak sesleri işitmişti. Ertesi gün birliğe döndüğü zaman da övüne övüne arkadaşına o 10 rubleyi ne kadar kolay elde ettiğini anlattı. O sabah Ole'nin ev sahipleriyle görüştüğü zaman, Kimsenin olup bitenlerden haberi olmadığını anladı. Mariana ile hiç konuşmadı. Yalnız kız durmadan ona bakarak için için alay ediyormuş gibi gülüyordu. Ondan sonraki geceyi Olen'in yine uyumadan avluda bir aşağı bir yukarı dolaşarak geçirdi. Ertesi günde özellikle ava gitti. Sabahtan akşama kadar ormanda kaldı. Akşam olunca da kendi duygularından kaçmak için Beletski'nin evine gitti. Duygularından korkuyordu. Bu yüzden artık ev sahiplerine bir daha uğramamaya karar vermişti. O gece bir çavuş gelip Olenin'i uyardı. Birliği sefere çıkıyormuş. Olenin bu habere çok sevindi. Böylece artık bir daha kasabaya dönmeyeceğini düşünüyordu. Harekat tam dört gün sürdü. Olenin uzak bir akrabası olan komutan, onu görmek istemiş, Yanına çağırmış, karargâhta kalmasını önermişti. Fakat Olen'in bunu reddetmişti. Kasabadan uzak yaşayamayacağını hissediyordu. Bu nedenle evine dönmek için izin istedi. Harekattaki başarısından dolayı ona bir zamanlar o kadar çok istediği nişanı, haç nişanını verdiler. Eskiden bu kadar istediği nişan şimdi onun için bir anlam taşımıyordu. Üstelik üst seğmen terfi etmemesi de umrunda değildi. Zaten bu emir de bir türlü çıkmıyordu. Harekat bitip de evlerine dönecekleri zaman Olenin durup dururken Vanyuşe ile birlikte sıradan çıkmış, birliğinden en az birkaç saat önce kasabaya ulaşmıştı. O akşam gene kapının önündeki yerine geçti. Bütün zamanını Mariana'ya bakmakla geçirdi. Gece de yine amaçsız, anlamsız avluda dolaştı durdu. Ertesi sabah Olen'in geç saatte uyandı. Ev sahipleri çoktan dışarı çıkmışlardı. Ava gitmedi. Evde arada bir eline bir kitap alıyor, sonra vazgeçip eşiğe çıkıyor, sonra yine odasına dönüp yatağına uzanıyordu. Vayusha onun bu durumunu görünce hasta olduğu kanısına vardı. Akşama doğru Olenin kesin bir karara varmış gibi yatağından kalktı, bir şeyler yazmaya başladı. Geç vakte kadar yazıp durdu. Bir mektup yazmıştı ama göndermedi. Çünkü hiç kimse onun bu mektupta anlatmak istediklerini anlayamazdı. Zaten Olenin'den başkasının da bunları anlamasına gerek yoktu. Yazdıkları şöyleydi. Bana Rusya'dan başsağlığı mektuplarını andıran mektuplar gönderiyorlar. Bu vahşi yerlerde toprağa gömülür kalırım, mahvolurum diye korkuyorlar. Benim için kaba bir adam olacak, her şeyden geri kalacak, kendini içkiye verecek ya da Tanrı bilir ya, bir bakarsınız Kazak kızlarından biriyle evlenir diyorlarmış. Yermelov, boşuna Kafkasya'da 10 yıl görevli kalan insan ya sarhoş olur ya da sonunda yolsuz bir kadınla evlenir dememiş diyorlar. Demek bir Kazak kızıyla evlenmek bu kadar korkunç bir şey. Gerçekten de. Örneğin Prens Bey'in kocası, saray nazırı ya da idare müdürü olma olanağım varken kendimi böyle mahvetmemi hiç de doğru bulmuyorlar. Fakat bence öyle değil. Bu nedenle şu anda hepiniz bana öyle bayağı, öyle zavallı görünüyorsunuz ki. Sizler mutluluğun, gerçek hayatın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. İnsan hiç olmazsa bir defa yaşamı... Bütün o yapmacıklıktan uzak güzelliği içinde duymalıdır. Benim her gün karşımda gördüklerimi görmek, anlamak gerekir. O ulaşılmaz, ölümsüz, karlı dağları, o tanrının elinden çıkmış olan kadın gibi ilkel bir güzellik içindeki o asil, o göz kamaştıran şahane kadını görmelisiniz. Onları görünce işte, kimin gerçekten yaşadığını, kimin de kendisini yalanlarla nasıl oyaladığını anlarsınız. Siz mi doğru yoldasınız, ben mi? Bunu anlarsınız. Bilseniz, şimdi o yanılmalar içinde yaşayan sizler. Hepiniz bana öyle zavallı, öyle düşkün varlıklar olarak görünüyorsunuz ki. Ne zaman hayalimdi, buradaki evimin, ormanımın, aşkımın yerine çeşit çeşit losyonlar sürmüş, başka kadınlara ait takma bukleleri saçlarının arasına iliştirilmiş kadınlarla dolu salonlar, o yapmacık sözlerle dayan ince dudaklar, o doğal halinden çıkmış çeşit çeşit kumaşlar altında saklanan çelimsiz vücutlar. O sözüm ona sohbet olarak kabul etmek zorunda kaldığınız salon konuşmaları canlansa içimde dayanılmaz bir tiksinti duyuyorum. Gözlerimin önünde bütün o donuk, saçma yüzler birer birer canlanıyor. İnsana sanki önemi yok, bana yaklaşabilirsin. Zengin bir gelin sayılabilirim ama der gibi bakan zengin kızlar. Salonlarda konukları şu ya da bu yere oturtmalar. Çiftleri hiç sıkılmadan, hiç utanmadan bir araya getirip aracılık yapanlar. Ardı arkası gelmeyen dedikodular, yapmacık tavırlar. Kime elini vereceksin? Kime yalnız başını sallayacaksın? Kiminle sohbet edeceksin diye ortaya atılan saçma sapan kurallar. O, kuşaktan kuşağa geçen neredeyse insanın kanına işleyen can sıkıntısı, sonra bütün bunların çok yerinde çok doğru olduğunu düşünenler. Bir tek şeyi anlamanızı, bir tek şeye inanmanızı istiyorum. Doğru olan nedir? Gerçekten güzel olan nedir? Bunu görmeli, anlamalısınız. İşte o zaman söylediğiniz, düşündüğünüz her şey kendiniz için, benim için duyduğunuz mutluluk istekleri de yok olacak, toz gibi havada verecek Mutluluk doğayla baş başa olmak, onu görmek, onunla konuşabilmektir. Benim için, tanrı korusun bir de bakarsınız sıradan bir kazak kızıyla evlenir, böylece toplum için bütünüyle kaybolmuş bir varlık olur diye çok içten bir duyguyla benim için üzüldükleri anlaşılıyor. Oysa benim istediğim tek şey, sizin anladığınız anlamda bütün bütün mahvolmak, o basit dediğiniz kazak kızıyla evlenmektir. Ama bunu yapacak cesaretim bile yok. Çünkü bu, bütün mutlulukların üstünde bir mutluluk. Benim hak etmediğim bir mutluluk olur. Kazak kızı Maryanka'yı gördüğüm günden bu yana 3 ay geçti. Onu ilk gördüğümde, içinden çıktığım dünyanın anlayışı, yanlış inanışları hala içimde taptazeydi. Bu kızı sevebileceğime o zamanlar inanmıyordum. Ona tıpkı gökyüzüne, dağlara bakar gibi hayran hayran bakıyordum. Bu elimde olmayan bir şeydi çünkü o gerçekten onlar gibi olağanüstü bir güzellikteydi. Sonra onu seyretmenin artık benim için bir zorunluluk, günlük hayatımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu hissettim. Kendi kendime onu sevip sevmediğimi sormaya başladım. İçimdeki bu duyguyla eskiden sevgi diye kabul ettiğim duygu arasında hiçbir benzerlik yoktu. Onlara benzer bir duygu bulamadım içimde. Duygularım ne yalnızlığın verdiği yüzün duygusuna, ne evlenme arzusuna, ne platonik bir sevgiye, ne de cinsel bir tutkuya benziyordu. Bunların hepsini daha önce yaşadım, hiçbiri değildi bunların. Onu görmek, onun sesini duymak, onun yakınımda olduğunu bilmek benim için bir gereksinimdi. Ancak o yanımdayken belki mutlu değil ama huzur içinde olabiliyordum. Onunla birlikte bulunduğum, ona elimi dokunduğum o toplantı gecesinden sonra genç kızla benim aramda kopması olanaksız bir bağ, itiraf edilmemiş, açıklanmamış ama karşı durulması olanaksız bir bağ kurulmuştu. Ben bu bağı karşı koymaya çalışıyor, kendi kendime hayatımın en önemli manevi sorunlarını hiçbir zaman anlayamayacak olan bir kadını sevebilir miyim ben? diye soruyordum. Bir kadını sırf güzelliği için sevmek mümkün mü? ''Bu bir heykeli sevmek gibi bir şey olmaz mı?'' diyordum ama kendi duygularıma inanmadığım halde daha o zaman onu sevmeye başlamıştım bile. Onunla konuştuğum o ilk toplantıdan sonra aramızdaki ilişkiler değişti. Eskiden o benim için bana yabancı ama olağanüstü güzel bir doğa olayıydı. O toplantıdan sonra ise ona benim gibi bir insan gözüyle bakmaya başladım. Onunla sık sık karşılaşmaya, konuşmaya, gitmeye başladım. Akşamları da evlerine gidiyor. Çoğu zaman geç saatlere kadar oturuyordum. Bu yakınlığa rağmen o, benim gözümde her zaman aynı derecede temiz, ulaşılmaz, yüce bir varlık olarak kaldı. Ona ne söylesem o hep aynı şekilde sakin, gururlu, neşeli, ilgisiz bir tavırla karşılık veriyordu. Sevecen davrandığı da oluyordu ama çoğu zaman her bakışı, her sözü, her hareketi bana karşı hiçbir bağı olmadığını gösteriyordu. Ancak bu ilgisizlikte bir küçümseme hissedilmiyordu. Sadece insanı büyüleyen, ezen bir soğukluk vardı. Her gün dudaklarımda sahte bir tebessümle ona bambaşka bir şekilde görünmeye, içimde yanan isteklerle acı veren tutkumu gizlemeye, onunla şakalaşmaya gayret ediyordum. O da davranışlarımın içten olmadığını anlıyordu ama bana karşı yine oldukça doğal, neşeli bir tavır takınıyordu. Bu durum benim için dayanılmaz olmuştu. Ona yalan söylememek, düşündüğüm, hissettiğim her şeyi söylemek istiyordum. Her zamankinden daha heyecanlıydım. Bunlar onunla birlikte bağda bulunduğum sırada olmuştu. Ona aşkımdan söz etmeye başladım. Öyle sözler söylüyordum ki, şimdi anımsadıkça kendimden utanıyorum. Utanıyorum. Çünkü bunları söylemeye girişmem bile doğru değildi. Çünkü o... Bütün bu sözlerden hatta onlarla açıklamak istediğim duygudan çok daha üstündü. Bunu fark edince sustum. İşte o günden beri durumum dayanılmaz bir hal aldı. Eskisi gibi onunla şakalaşmak, kendimi küçük düşürmek olacaktı. Bunu istemiyordum. Hissediyordum ki henüz onunla yalın, doğru dürüst bir ilişki kuracak kadar manen yükselmemiştim. Umutsuzluk içinde kendi kendime ne yapmalıyım diye sorup duruyordum. Saçma sapan hayaller kurarak onu bazen eşim bazen sevgilim olarak düşünüyor. Hemen sonra tiksintiyle bu düşünceleri zihnimden kovuyordum. Onu herkese düşüp kalkan bir kız haline getirmek korkunç bir şey. Bir cinayet olacaktı. Bizim subaylardan birinin buradaki kazak kadınlarından birini evlenerek yapmış olduğu gibi onu bir hanımefendi Dimitri Andreevich, Polini'nin saygıdeğer eşi haline getirmek ise daha da kötü bir şey olacaktı. Fakat ben bir kazak olabilseydim, Lukaşka gibi bir adam olsaydım, onun gibi sürüyle at çalıp, çiğir içtikten sonra avazım çıktığı kadar türkü söyleseydim, insanları öldürebilseydim, sonra da kızın evine gidip sarhoş olup pencereden içeri atlayıp onunla, felekten bir gece çalabilseydim, ben kimim, bunu neden yapıyorum gibi düşüncelerle kafamı yormasaydım, o zaman belki farklı olurdu. O zaman birbirimizi anlayabilirdik. O zaman mutlu olabilirdim. Bu hayatta kendimi iyice denedim. Ne kadar güçsüz, ne kadar sahte duygularla dolu olduğumu daha açık hissettim. Ne kendimi, ne de o karışık, çirkin geçmişimi unutabildim. Gelecek yıllar ise bana daha da umutsuz görünüyor. Her gün karşımda uzanan bu karlı dağlara, bu göz kamaştıran güzellikteki mutlu genç kızı görüyorum. Dünyada ondan başka hiçbir şeyin bana mutluluk vermeyeceğini, yine de bu kadının benim için yaratılmamış olduğunu biliyorum. İçinde bulunduğum bu durumun en korkunç, en acı, aynı zamanda en tatlı yanı ise şudur. Onu hissediyor, onu anlıyorum. Bu ise beni hiçbir zaman anlayamayacak, bunu kesin olarak biliyorum. Onun beni anlayamamasının nedeni benden aşağı bir varlık olması değil, aksine... Onun beni anlamaması daha doğru. O mutlu bir kadın, tıpkı Doğanın kendisi gibi yalın, sakin, doğasına, özüne sadık bir kadın. Eğrilmiş, büyürülmüş, zayıf bir yaratık olan ben ise, onun benim nasıl bir yaratık olduğumu, çektiğim acıları anlamasını istiyorum. Geceler boyu uyumadım, geceler boyu amaçsız onun penceresinin altında bekledim durdum. İçimde olup bitenleri bir türlü anlayamadım. Ayın 18'inde bizim birlik sefere çıktı. Üç gün kasabadan uzak kaldım. İçimi bir hüzün kaplıyor. Hiçbir şeyle ilgilenemiyordum. Birlikte söylenen türküler, iskambil oyunları, içki alemleri, dağıtılacak ödüllerin dedikodusu bana her zamankinden daha iğrenç geliyordu. Dün eve döndüm. Onu, kendi odamı, Yaroşka amcayı, kapının eşiğinden görünen o karlı dağları gördüm. O zaman içimde öyle bir sevinç doğdu ki birden her şeyi anladım. Bu kızı gerçek bir sevgiyle seviyorum ben. Bu hayatımda duyabileceğim ilk ve son sevgidir. Şimdi başıma geleni biliyorum. Bu duygudan dolayı küçük düşmekten korkmuyorum. Sevgimden utanmıyorum. Onunla gurur duyuyorum. Onu sevdiğim için kendimi suçlamıyorum. Bu sevgi kendiliğinden içimde uyanmıştı. Ondan kendimi kurtarabilmek için bir özveri duygusu içinde kendimi unutmaya çalışıyor. Sözde Kazak, Lukaşka'nın Maryanka'ya karşı olan aşkından dolayı sevinç duyuyormuşum gibi bir tavır içerisine giriyordum. Oysa bu biçimde davranarak sadece kendi sevgimi, kıskançlığımı kışkırtıyordum. Oysa daha önce duyduğum türden yalnız yüksek bir takım düşünceler uyandıran platonik bir sevgi değil, İnsanın kendi duygularına hayran olduğu, duygularının bir pınar gibi içinden geldiğini hissettiği, her şeyi kendiliğinden yaptığı çılgın bir kapılmaya da benzemiyor. Bunu daha önce de hissetmişimdir. Bu duygu sadece zevk alma arzusundan oluşmuş değil. Bu bambaşka bir şey. Belki de onun kişiliğinde doğayı, doğanın bütün güzelliklerini görüyor, onları seviyorum. Ancak bu duygu her neyse irademi bütünüyle yok ediyor. Sanki olağanüstü bir güç, onu benim aracılığımla seviyormuş gibi bir duyguya kapılıyorum. Bütün evren, bütün dua bu sevgiyi benim ruhuma zorla dolduruyormuş, bana sev onu diyormuş gibi bir duygu içindeyim. Onu yalnızca aklımla, hayalimle değil, bütün varlığımla seviyorum. Onu severken de kendimi, Tanrı'nın yarattığı mutlu evrenin bir parçası, ayrılmaz bir parçası gibi hissediyorum. Daha önce de yapayalnız hayatımdan edindiğim yeni düşünceleri yazmışımdır. Onların içimde ne güçlüklerle doğduğunu, onların bilincine varınca ne büyük bir sevinç duyduğumu, hayata açılan bu yepyeni yolu nasıl gördüğümü kimse bilemez. Benim için o düşüncelerden daha değerli hiçbir şey yoktu. Şimdi ise sevgiyi duydum. Onu duyunca bütün o düşünceler yok olduğu gibi yok oluşlarından ötürü içimde en küçük bir pişmanlık da kalmadı. O zamanlar böyle tamamiyle tek yanlı, soğuk, yalnız akla dayanan bir ruh haline nasıl olup da değer verdiğimi anlamak bile benim için şu anda artık çok zor bir şey. Karşıma, güzelliğin kendisi beklenmedik bir anda çıktı geldi. Ömür boyu ruhumda derinden derine sürüp giden değişiklikleri bir anda dağıtı vardı. Bütün o yitip gidenlere karşı da içimde en küçük bir acıma kalmadı. Özveriymiş saçmalık. İlkel bir düşünce. Bu gibi düşünceler hep gururdan. Sadece bir insanın hak ettiği bir talihsizlikten kurtulmak için sokulmaya çalıştığı bir sığınaktan, başkalarının mutluluğunu kıskanmaktan kurtulmak için uydurulmuş, saçma bir gerekçeden başka bir şey değil. Neden başkaları için yaşamalı? Neden başkalarına iyilik yapmalı? Neden içimde kendi kendime karşı bir sevgi, bir tek istek varken, onu sevmek, onunla yaşamak, onun hayatını paylaşmaktan başka hiçbir isteğim yokken bunu nasıl düşünebiliyorum? Hayır. Şu anda artık başkalarını, bu mutlu olmasını düşünmüyorum. Mutluluğu onlar için istemiyorum. Başkalarını sevmiyorum artık. Önceden olsaydı, kendi kendime bunun çok kötü bir şey olduğunu söylerdim. Hiç durmadan sürekli, acaba o ne olacak, ben ne olacağım Lukaşka ne olacak diye düşünmekten kendime perişan ederdim. Şimdi ise artık umurumda bile değil. Bugün sanki kendiliğimden yaşamıyorum. Sanki içimde benden çok daha güçlü bir şey var. Beni sürükleyen, beni yönlendiren o. Şimdi acı çekiyorum. Kendimi üzüyorum ama eskiden bir ölüden farksız olduğumu anlıyorum. Ancak bugün tam anlamıyla yaşıyorum. Biraz sonra gidip ona her şeyi anlatacağım. Olenin bu mektubu yazdıktan sonra akşamın geç saatlerinde ev sahiplerine gitti. Yaşlı kadın peçin arkasında oturmuş kozaların ipliklerini eğiriyordu. Maryanka saçı başı açık mum ışığında dikiş dikiyordu. Olenin'i görür görmez yerinden fırladı. Bir mendil aldı sonra peçin arkasına gitti. Annesi sen de bizimle otursana Maryanushka dedi. Maryanka olmaz dedi. Saçım başım açık. Sonra çevik bir hareketle peçin üstüne çıkıverdi. Olen'in bulunduğu yerden sadece onun dizini aşağı doğru sarkan biçimli bacağını görebiliyordu. Olen'in yaşlı kadına çay koydu. Kadın da konuğuna kaymak ikram etti. Kaymağı getirmek üzere Maryanka'yı göndermişti. Maryanka kaymakla dolu tabağı masanın üzerine bıraktıktan sonra yeni peçin üzerine çıkmıştı. Olen'in onu göremiyor ancak kendine baktığını hissediyordu. Yaşlı kadınla ev işleriyle ilgili konuşuyorlardı. Ulita teyze coşmuş, konukseverliğini nasıl göstereceğini bilememişti. Olen'ini üzüm pestili, üzümlü çörek, iyi cins bir şarap getirmişti. Bütün bunları sıradan insanlarda görüldüğü gibi, ekmeğini emeğiyle kazanan insanlara özgü bir gururla Kaba ama saf bir cömertlikle sunmuştu. Kasabaya geldiği ilk günlerde kaba tavırlarıyla Olen'i pek şaşırtmış olan yaşlı kadın, şimdi kızına gösterdiği işten sevecenlikle genç adama bir hayli du duygulandırıyordu. ''Tanrı'yı gücendirmemeli oğlum.'' diyordu. ''Çok şükür her şeyimiz var. Çiğir de yaptık. Üç fıçı kadar şarap da satacağız. Geriye içecek çiğirimiz de kalacak. Sen buradan gitmek için acele etme olur mu?'' Düğünde beraber eğleniriz. Olen'in birden bütün kanının yüzüne hücum ettiğini, kalbinin de karma karışık bir biçimde neredeyse acı verecek şekilde hızla atmaya başladığını hissediyordu. Peki düğün ne zaman yapılacak diye sordu. Eçin diğer yanında bir kımıldan mı oldu? Oradan çıtır çıtır kabak çekirdeği yediği duyuldu. Yaşlı kadın sanki Olen'in hiç ortada yokmuş. Daha doğrusu bu iş onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi sakin, çok doğal bir tavırla kendi kendine konuşuyor gibi. Daha bekleyecek ne var? Öbür hafta pekala olur. Bizler hazırız. Marjanuşka için ne gerekiyorsa hepsini hazırlayıp bir kenara koydum. Ona bir hayli çeyiz vereceğiz yalnız. işte küçük bir üzüntümüz var. Lukaşka nedense biraz fazla eğlenceye daldı. Kendini büsbütün eğlenceye verdi. Yaramazlık yapıyor. Geçenlerde birlikte... ''Bir kazak gelmişti, o söyledi.'' ''Lukaşka, Nogayların köylerine gitmiş.'' ''Olenin, Tanrı'ya emanet, başına bir iş gelmesin.'' dedi. ''Ben de aynı şeyi söylüyorum. ''Lukaşka usludur.'' diyorum. Genç ne de olsa. Ona buna meydan okuyacak işte. Ama her şeyin bir zamanı var değil mi ya? Bir ganimet kaptın, çaldın. Bir abrek öldürdün, bravo sana, yeter. Ondan sonra da uslu uslu otur değil mi?'' Böyle şeyler yapması kötü. Olenin, ya ben de onu birlikte ancak bir iki kez gördüm dedi. Hep sağda solda geziyormuş. Hem atını da satmış dedi. Başını çevirip peçin bulunduğu yana baktı. O iri kapkara gözler pırıl pırıl parlıyor, hiç de dostça olmayan sert bir ifadeyle ona bakıyorlardı. Olenin, söylediği bu sözlerden dolayı içinde bir utanç duymaya başladı. Maryanka birden, ne var yani eğleniyorsa dedi. Kimseye bir zararı dokunmadıktan sonra başkasının parasıyla eğlenmiyor ya, kendi parasıyla eğleniyor. Bunu söyledikten sonra bacaklarını indirdi. Peçten aşağı atladı. Kapıyı hızla çarparak dışarı çıktı. Olenin, Maryanka içerideyken gözlerini ondan bir an olsun ayırmamıştı. Şimdi kapıya bakmaya, genç kızın geri dönmesini beklemeye başladı. Ulita teyzenin kendisine söylediklerini sanki duymuyordu. Biraz sonra içeri konuklar girdi. En önde yaşlı bir adamla Yaroşka dede vardı. Yaşlı adam Ulita'nın kardeşiydi. Onların arkasında da Maryanka ile Ustenka geliyorlardı. Ustenka incecik bir sesle, gününüz aydın olsun dedi. Sonra Olenin'e doğru döndü. İyisin gene keyif yapıyorsun dedi. Olenin, keyif yapıyorum ya dedi. Sonra nedense içinde bir utanç, bir huzursuzluk duydu. Bir an önce oradan gitmek istiyordu fakat gidemiyordu da. Herkes konuşurken susmakta ona pek olacak bir şey gibi görünmüyordu. İmdadına yaşlı adam yetişti. İçki istedi. Bunun üzerine hep birlikte içki içmeye başladılar. Olenin önce ihtiyarla, sonra Yaroşka ile, sonra başka bir kazakla, sonra gene Yaroşka ile içti. İçtikçe de içinde, ruhunda daha büyük bir ağırlık hissediyordu. İhtiyarlar ise coştukça coşuyorlardı. İki kız da peçin üzerine çıkıp bir köşeye oturmuş. Bir şeyler fısıldayarak onları seyrediyorlardı. Akşama kadar içtiler. Olenin hiçbir şey konuşmuyor fakat herkesten çok içiyordu. Kazaklar bağıra bağıra bir şeyler konuşuyorlardı. Yaşlı kadın onları evinden kovmaya çalışıyor artık çihir vermiyordu. Kızlar ise gülüşerek Yaroşka ile alay ediyorlardı. Sonunda herkes evden dışarı çıktığında saat onu bulmuştu. İhtiyar o gece... Oleninin evinde eğlenceyi sürdüreceklerini söyleyerek kendi kendilerini davet etti. Ustenka koşarak evine gitti. Yaroşka ise yaşlı kazakı Vanyushan'ın yanına götürdü. Ulita teyze kileri derleyip toplamaya gitmişti. Maryanka ise evde yalnız kalmıştı. Olen'in içinde bir zindelik, yeni bir güç hissediyordu. Sanki yeni uyanmıştı ve çevresinde olup biten her şeyi kimin nereye gittiğini fark etmişti. Önce yaşlıları önden eve gönderdi. Sonra kendisi geri dönerek tekrar ev sahiplerinin evine girdi. Maryanka yatmaya hazırlanıyordu. Olenin kıza yaklaştı, bir şey söylemek istedi, sesi çıkmıyordu. Kız yatağın üzerine oturdu, ayaklarını altına aldı. Genç adamdan mümkün olduğunca uzaklaşarak köşeye büzüldü. Sonra hiçbir şey söylemeden korkak, kaba ve hoyrat bir ifadeyle ona baktı. Ondan korkmuş olduğu anlaşılıyordu. Olen'in de bunu hissediyordu. İçinde ona karşı bir acıma duydu. Bu yaptığı küçük düşürücü davranıştan utandı. Bunun yanında kızın içinde hiç olmazsa bu duyguyu uyandırdığı için gururla karışık bir sevinç duymaktan da kendini alamadı. Marienka dedi. Bana hiç acımayacak mısın? Seni ne kadar sevdiğimi bir bilsen. Kız biraz daha geriye çekildi. Şuna da bakın. İçki insana neler söyletiyor. Benden sana hayır gelmez. Hayır, Maryanka bunları bana işki söyletmiyor, Lukaşka ile evlenme, benimle evlenmeni istiyorum. Olenin bunları söylerken bir yandan da neler söylüyorum ben diye düşünüyordu. Bu sözleri yarın da tekrarlayabilecek miyim? İçinden gelen bir ses ona sanki söylersin söylersin diyordu. Hatta şimdi bile tekrarlayabilirsin. Benimle evlenir misin? Kız ona ciddi ciddi baktı, korkusu biraz hafiflemiş gibiydi. Olenin, delirmek üzereyim neredeyse Maryanka dedi. Kendimi kaybettim. Sen ne emret, ne istersen onu yapmaya hazırım. Çılgınca tatlı sözler, kendiliğinden dudaklarından dökülüyordu. Kız birden onun kendisine doğru uzattığı eli kavradı. Sen ne saçmalıyorsun be diye sözünü kesti. Yine de genç adamın elini itmiyor, onu güçlü, nasırlı sert parmaklarıyla sıkıyordu. Beyler Kazak kızlarıyla evlenirler mi hiç? Git işine. Söyle benimle evlenmeyi kabul eder misin? Ben her şeyi Marianka gülerek. Peki Lukashka ne olacak diye sordu. Olen'in birden elini, kızın parmaklarından kurtararak kuvvetle onun taze vücuduna sarıldı. Kız bir karaca gibi bir anda kollarının arasından sıyrılıverdi fırladı. Yalın ayak koşarak kapıdan çıktı. Oleninin aklı başına geldi davranışından dolayı içinde müthiş bir korku uyandı. Kendisini yine kızdan çok daha bayağı bir yaratık olarak görüyordu. Ancak yine de ona söyledikleri için bir an bile pişmanlık duymadı. Evine doğru yürüdü. İçeriye girince de orada içki içen yaşlılara hiç aldırmadan kendini yatağa attı. Derin bir uykuya daldı. Uzun süredir böylesine derin uyumamıştı. Ertesi gün bayramdı. Akşam üzeri halk Batan güneşin ışıkları altında pırıl pırıl parlayan giysiler içinde sokakları doldurmuştu. O yıl beklenenin çok üstünde üzüm sıkılmış, bol bol şarap yapılmıştı. Kasabalılar işlerini bitirmişti. Kazaklar bir ay sonra sefere çıkacaklardı. Birçok ailede düğün hazırlığı vardı. Meydanla kaymakamlık binasının önünde, birinde çeşitli çerezler, kapak çekirdeği, diğerinde basma ile mendil satılan dükkanın önünde, her yerden daha fazla insan toplanmıştı. Kaymakamlık binasının önünde, üzerlerinde insana ağırbaşı bir görünüm veren sırmasız, süssüz, siyah, kurşuni kaftanlar giymiş yaşlılar toplanmış, kimi oturuyor, kimi ayakta duruyordu. Aralarında sakin bir şekilde ölçülü seslerle, hasattan, çoluk çocuktan, kasabanın işlerinden söz ediyor, gururlu, ilgisiz tavırlarla yeni kuşağı, gençleri seyrediyorlardı. Yanlarından geçen kadınlarla kızlar duruyor, başlarını eğerek onları selamlıyorlardı. Genç kazaklar ise yanlarından saygılı bir tavırla adımlarını yavaşlatıp başlarındaki kalpakları çıkarıyor, bir süre onları giymeden ellerinde tutuyorlardı. Önlerinden biri geçerken yaşlılar susuyorlardı. Kimi sert, kimi sevecen bir tavırla geçene bakıyor, Selamlara karşılık vererek ağır ağır başlarındaki kalpakları çıkarıp yeniden giyiyorlardı. Henüz ora tepmeye başlamamış olan yetişkin kazak kızları, gruplar halinde toplanmış, sırtlarında göz alıcı renklerde cepkenler, başlarında gözlerine kadar inen beyaz mendiller, güneşin eğri ışıklarından uzakta, gölgede, evlerinin önündeki tümseklerde toprağa oturmuş, yüksek sesle konuşup gülüşüyorlardı. Erkek kız, bütün çocuklar lapta oynuyorlardı. Topu yükseklere, berrak gökyüzüne doğru fırlatıyor, sonra tiz seslerle çığlıklar atarak meydanda koşuşuyorlardı. Yeni yetme kızlar, meydanın diğer ucunda kendi aralarında horat etmeye, incecik çekingen sesleriyle türküler söylemeye başlamışlardı. Dilekçeciler, dava vekilleri, bayramı geçirmek için başka yerlerden kasabaya gelmiş olan delikanlılar, Sırtlarında yeni, beyaz ya da kırmızı sırmalı çerkez kıyafetleriyle, yüzlerinde bayram sevincini yansıtan neşeli bir ifadeyle el ele tutuşarak, ikişer üçer genç kadınların kızların grupları arasında dolaşıyor ya da kazak kızlarına laf atıyorlardı. Dükkanın sahibi sırmalı ince yünden yapılmış, lacivert bir çerkez kıyafeti giymiş, dükkanın açık kapısı önünde duruyordu. Arkasında top top Rengarenk mendiller görünüyor, adam kendi değerini oldukça iyi bilen doğulu bir tüccar gururuyla müşteriyi bekliyordu. Bayramı görmek için terekin diğer tarafından gelmiş olan, sakalları kınalı, yalın ayak iki çeçen, ahbaplarından birinin evi önünde çömelmiş, küçük çubuklarıyla sigara içiyor, yere tükürüyor, halka bakarak boğuk, garip seslerle hızlı hızlı konuşarak birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. Arada bir sırtına bayramlık kaputunu giymemiş, eski püskü üniformasıyla bir asker aceleyle meydanda toplanmış renk renk insan kalabalığının önünden geçiyordu. Yer yer uzaktan uzağa, kendine eğlenceye kaptırmış kazakların içkili seslerle türkü söyledikleri işitiliyordu. Bütün evler kapalıydı. Kapıları da bir gün önceden iyice yıkanmıştı. Yaşlı kadınlar bile sokaklara dökülmüşlerdi. Kuru sokaklar her yerde... Ayaklar altında karpuz, kabak çekirdeklerinin kabukları atılmış duruyordu. Hava ılık ve durgundu. Masmavi gökyüzü dupturu görünüyordu. Damların arasından görünen dağların donuk beyaz tepeleri çok yakın görünüyor. Batan güneşin ışıkları altında gitgide pembeleşiyordu. Arada sırada karşı yakadan uzaktan uzağa top sesleri geliyordu. Kasabanın üzerinde bayramı gösteren çeşit çeşit neşeli sesler birleşiyor. Dalga dalga uzaklara yayılıyordu. Olenin sabah boyunca Maryanka'yı görebilmek için avluda dolaşıp durmuştu. Kız giyinip üstü süslendikten sonra dua etmek için küçük kiliseye gitmişti. Sonra da arkadaşlarıyla beraber bir tümseğe oturup kabak çekirdeği yemişti. Arada bir yine arkadaşlarıyla birlikte koşarak evine giriyor, her defasında neşeli, sevecen bir tavırla kiracılarına bakıyordu. Olenin başkalarının yanında onunla şakalaşmaya cesaret edemiyordu. Kıza bir gün önce söylediklerini tamamlamak, ondan kesin bir cevap almak istiyordu. Yine bir akşam önceki gibi uygun bir zaman kolluyordu ama o zamanı bir türlü yakalayamıyordu. Olenin artık bu kararsız tutumunu sürdürmeye devam edemeyeceğini anlıyordu. Maryanka yine sokağa çıkmıştı. Olen'in de biraz durduktan sonra nereye gideceğini bilmeden kızın peşinden çıktı. Maryanka'nın sırtında göz kamaştırıcı, pırıl pırıl mavi atlas cepgeniyle oturduğu köşenin önünden geçti. Arkasından da kızların kahkahalarla güldüklerini duyarak içinde bir acı hissetti. Beletski'nin evi meydandaydı. Olen'in evin önünden geçerken Beletski'nin içeri buyursanıza diye seslendiğini duydu, içeri girdi. Biraz sohbet ettikten sonra birlikte pencerenin önüne oturdular. Yanlarına, üzerine yeni bir yelek giymiş olan Yeroşka da geldi, yere oturdu. Beletski köşede, göz alıcı renklerdeki bir topluluğu elindeki sigara ile işaret ederek gülümsedi. ''İşte, asil insanlar diye ben bunlara derim, kasabanın kaymağı'' dedi. ''Benimki de orada, görüyor musunuz, kırmızılar giymiş, bu elbiseyi yeni diktirdi.'' Bunu söyledikten sonra pencereden dışarı uzanarak seslendi. Oralar niye başlamadı? Sonra tekrar Olenine döndü. ''Biraz bekleyin. Hava kararınca biz de onlara katılırız. Sonra onları Ustenka'nın evine davet ederiz. Kızlara bir güzel ziyafet çekmeli.'' Olenin kararlı bir tavırla ''Ustenka'ya gidilirse ben de gelmek isterim.'' dedi. Maryanka da gelir mi acaba?'' Beletki Oleninin sorusuna hiç şaşırmadan ''Gelir siz de gelin.'' dedi. Sonra pırıl pırıl elbiseler içindeki insanları gösterdi. Güzel bir görüntü doğrusu değil mi? Olen'in ilgisiz görünmeye çalışarak, gerçekten çok güzel dedi. Böyle bayramlarda daima, örneğin bugün sırf ayın 15'i diye insanların neden durup dururken böyle neşelendiklerini, mutluluk duyduklarına hep şaşırmışımdır. Neye baksan her şeyde bayramı hissedersin. Gözlerde, yüzlerde, seslerde... Hareketlerde, elbiselerde, havada, hatta güneşte bile. Her şeyde bayram havası var. Oysa bizde artık bayram diye bir şey kalmadı. Beletski bu şekilde fikir yürütmekten hiç hoşlanmazdı. Doğru dedi. Sonra Yeroşka'ya doğru dönerek, sen niye içmiyorsun ihtiyar diye sordu. Yaroşka, Olenine göz kırparak Beletski'yi gösterdi. Senin kunak, ukalanın biri galiba. Beletski, kadehini kaldırarak, Allah verdi dedi kadehindeki içkiyi içti. Allah verdi kazaklar arasında birlikte içki içtiklerinde kullandıkları bir sözdü. Yeroşka gülümseyerek sağ diyerek kadehini içkiyi içti. Sonra yerinden kalkıp pencereden dışarı baktı. Bayramdan söz ediyorsun. Bu bayram mı yani? Sen eski bayramları görseydin o zaman anlardın bayramın ne demek olduğunu. Ne eğlenilirdi. Kadınlar sırtlarına sırmalarla işlenmiş sarapanlar, Rus köylülerinin giydiği beli büzgülü, kemerli elbise. Giyip sokaklara çıkarlardı. Göğüslerine iki sıra altın dizerler, başlarına yaldızlı başlıklar takarlardı. Yanından bir kadın geçti mi, şşşşş diye bir ses duyulurdu. O zaman her kadın bir prenses gibiydi. Bazen hep beraber sokağa çıkarlar, bir türkiye başlarlar, ortalık uğuldardı. Sabahlara kadar eğlenirlerdi. Kazaklarda. Pıçıları avluya çıkarıp bir araya toplanır, sabahlara kadar ya içerlerdi ya da el ele tutuşur, sokaklardan sel gibi akarlardı. Rastladıkları herkesi de aralarına alırlar, bir evden ötekine geçerlerdi. Hatırlıyorum, bazen bey babam kıpkırmızı bir yüzde, karnı şişmiş, şakkasız her şeyini kaybetmiş olarak eve gelir, kendini hemen yatağa atardı. Anacığım olanları anlardı. Hemen bey babama taze havyar, çihir getirirdi. Keyfini sürdürsün diye. Sonra da koşarak dışarı çıkar, kasabada sokak sokak babamın kalpağını aramaya başlardı. Babamın bu şekilde iki gün uyuduğu olurdu. İşte eskiden insanlar böyleydi. Şimdikiler bayram mı? Beletski, peki sarafanlar giymiş kızlar nasıl eğlenirdi? Kendi kendilerine mi? diye sordu. Hiç kendi kendilerine olur mu? Bazen kazaklar yürüyerek ya da atlarıyla gezerek gelir, hadi gidip kızların horasını bozalım derlerdi. Atlarını kızların üzerlerine sürerlerdi. Kızlar da meşe kütüklerini kapar, onlara karşı koyarlardı. Bazen büyük perhizden önceki, yortuda delikanlılardan biri öyle bir coşuyordu ki rüzgar gibi kızların arasına dalardı. Onlar da hem ona hem atına övgüler yağdırırlardı. Delikanlı kızların oluşturdukları duvarı yardımı hangisini seviyorsa onu kaptığı gibi kaçardı. Canım benim yavrucuğum der nasıl severdi onu. Kızlar da ne kızlardı ama her biri bir kraliçe. Bu sırada yan sokaklardan birinden meydana iki atlı çıkmıştı. Bunlar Nazarka ile Lukaşka idi. Lukaşka, Kavvard'ın cinsi besili, doru atının üzerinde hafifçe yan dönmüş bir şekilde oturuyordu. Hayvan sert toprak yolda, o pırıl pırıl ince boynu ile güzel başını yukarı kaldırarak çevik adımlarla yürüyordu. Kılıfının içindeki tüfeğin oldukça sağlam bir şekilde yerleştirilmiş olması, arkada bir tabancanın, eğerin altında ikiye katlanmış bir gocuğun bulunması, kaşka'nın barış içinde yaşamayan, uzak bir yerden geldiğini gösteriyordu. Ata zarif bir şekilde hafif yan olarak oturuşundan, Elindeki kırbaçla atın sarısına hafif hafif vuruşundan, elinin rahat hareketinden, hele ara sıra kasılarak dört bir yana gururla bakan parlak siyah gözlerinden sahip olduğu gücü çok iyi bildiği, aynı zamanda gençliğinin verdiği bir güven duygusu taşıdığı belli oluyordu. Gözlerinden, hiç böyle bir yiğit gördünüz mü? dediği okunuyordu. Gümüş koşumları ile güzel, vesile atı, silahları ile yakışıklı kazak delikanlısı, Meydanda toplanmış olan kalabalığın ilgisini çekmişti. Nazarka zayıf ve kısa boyluydu. Giyimi de Lukaşka'dan çok daha kötüydü. Lukaşka yaşlıların yanından geçerken durakladı. Beyaz kalpağını çıkarınca altından kısa kesilmiş siyah saçları göründü. Çatık kaşlı, somurtkan, zayıf bir yaşlı adam. Nogaylardan kaç at çalıp getirdin diye sordu. Lukaşka başını öteki tarafa çevirerek mutlaka saymışsındır. Ne diye soruyorsun dedi. İhtiyar daha somurtkan bir tavırla o delikanlıyı da yanında boşuna oraya buraya taşıyıp duruyorsun dedi. Lukaşka kendi kendine her şeyi de biliyor aksi şeytan diye söylendi. Yüzü birden düşünceli bir hal almıştı. Ancak birçok kazak kadınlarının toplandığı köşeye bakınca keyfi yerine geldi. Atını onlara doğru çevirdi. Gür bir sesle merhaba kızlar diye bağırdı. Atını onlara iyice yaklaşınca durdurdu. ''Görmeyelim ne kadar yaşlanmışsınız cadılar.'' Bunu söyledikten sonra bir kahkaha attı. Çevreden neşeli sesler duyuldu. ''Merhaba Lukaşka, merhaba ağabey. Çok para getirdin mi? Bize biraz çerez alsana. Çok kalacak mısın? Uzun zamandır görmedik seni.'' Lukaşka kırbacını havada savurarak atını kızların üzerine sürdü. Nazarke ile ferekten bir gece çalmaya geldik.'' dedi. Ustenka incelik bir sesle, iyi ettin de geldin, Mariyanka seni unutacaktı neredeyse dedi. Bunu söylerken dirseğiyle Mariyanka'yı hafifçe dürtüyor, tiz bir sesle kahkahalar atıyordu. Maryanka atın yanından biraz çekildi, başını arkaya doğru attı. Parlak eri gözleriyle sakin sakin kazak gencine baktı. Çok uzun zamandır gelmedin dedi, atınla bizi ne diye çiğniyorsun. Bunu soğuk bir tavırla söylemişti. Sonra arkasına döndü. Lukaşka'nın o akşam her zamankinden daha neşeli bir hali, yüzünde coşkun bir ifade vardı. Mariyanka'nın soğuk karşılığına şaşırmıştı. Genç adam birden kaşlarını çattı. Aklına gelen kötü düşünceleri kovmak istiyormuş gibi atla atıma, seni dağlara götüreyim yavrum diye bağırdı. Sonra çeşitli cambazlık numaralarıyla hayvanı gene kızların arasına sürdü. Mariyanka'ya doğru eğilerek, seni burada bir öpersem görürsün. Öperim de işte. Neden kaçıyorsun? Mariaka onunla göz göze gelince birden kızararak geriye çekildi. Çekil ve Tanrı'nın cezası. Ayaklarımı ezeceksin diye bağırdı. Sonra başını eğerek yanında ok şeklinde çizgileri olan mavi çoraplar giydiği biçimli bacaklarına, simle işlenmiş yepyeni kırmızı çarıklarına baktı. Lukashka, Ustenka ile konuşmaya başladı. Maryanka da kucağında çocuğuyla oturan genç bir kadının yanına oturdu. Bebek tombul elini uzatarak kızın boynundaki lacivert cepkenin üzerinde pırıl pırıl görünen altınların geçirildiği ipi yakaladı. Maryanka çocuğa doğru eğildi ve yan gözle Lukaşka'ya baktı. Lukaşka ise o sırada çerkez elbisesinin içindeki siyah gömleğinin cebinden içi çeşitli çerezlerle dolu bir mendil çıkardı. Gülümseyerek Maryanka'ya baktı. Sonra mendili Ustenka'ya uzattı. Bunları hepiniz için getirdim dedi. Maryanka'nın yüzünde yine bir heyecan belirdi. Sanki güzel gözleri buğulanmış gibiydi. Başındaki mendili daha da aşağıya dudaklarının üzerine doğru çekerek yüzünü bebeğin bembeyaz yüzüne dayayıp onu tutkuyla öpmeye başladı. Bebek hala onun boynundaki altın para dizilmiş ipi sımsıkı tutuyor. Maryanka'nın kabarık göğsünü küçük elleriyle itmeye çalışarak Dişsiz ağzını açmış, havazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bebeğin annesi birden çocuğu Maryanka'dan çekerek, ''Hey, ne sıkıştırıyorsun çocuğu?'' dedi. Sonra gömleğinin düğmelerini açarak bebeği emzirmeye hazırlandı. Bebeğimle eğleneceğini, delikanlının gönlünü al. Lukaşka atını hafifçe başladı. ''Hayvanı ağla koyayım. Nazarka ile birlikte yine geleceğim. O zaman sabaha kadar eğleniriz.'' diyerek kızların yanından ayrıldı. Nazarka ile beraber yan sokaklardan birine saparak yan yana duran iki eve doğru ilerlediler. Lukaşka komşu avlunun önünde atından inerek arkadaşına ''İşte geldik'' dedi. ''Hadi çabuk ol.'' Sonra atını yavaşça avlunun çitten yapılmış kapısından geçirdi. Dilsiz kız atı almak için sokaktan gelmişti. Herkes gibi o da bayramlık elbisesini giymişti. ''Lukaşka, merhaba Stokka'' dedi. Sonra ona işaretlerle hayvana saman vermesini, eğrini çözmesini tembihledi. Dilsiz uğultuya benzer bir ses çıkarıp atı göstererek dudaklarını şapırdattı. Sonra hayvanı burnundan öptü. ''Bu atı beğendim, güzel hayvan.'' demek oluyordu. Lukaşka eliyle tüfeğini tutarak evin önündeki basamaklardan yukarı çıktı. ''Merhaba anneciğim.'' diye seslendi. Yaşlı annesi ona kapıyı açtı. ''Seni hiç beklemiyordum.'' dedi. Kirka senin gelmeyeceğini söylemişti. Bana biraz çihir getirir misin anneciğim? Birazdan Nazarka da gelecek. Bayramı kutlayacağız. Annesi, hemen getiririm Lukaşka hemen dedi. Bizim kadınlar eğleniyorlar. Ben de onların yanına gidecektim. Dilsiz de gitti. Bunları söyledikten sonra anahtarları alıp aceleyle kilere gitti. Nazarka kendi atını ağla götürüp tüfeğini de yerine koyduktan sonra Lukaşka'ların evine geldi. Lukaşka annesinin elinden çihir dolu kaseyi aldı. Başını eğip yavaşça dudaklarına götürdü. Nazarkaya sağlığına dedi. Nazarka olanları gördün mü dedi. Burlak dede neler söylüyordu. Çok at çaldın mı diye sordu. Belli ki olanları biliyor. Lukaşka büyücünün biridir o diye başını salladı. E bilirse bilsin ne var yani. Atlar çoktan ırmağın bu tarafına geçti bile. Bulabilirsen bul. Olsun. Yine de bunları bilmese iyi olurdu. Neden? Sen yarın ona biraz çihir götür anladın mı? Böyle yaparsan hiç başın ağrımaz. Bırak şimdi bunları keyfimize bakalım. Hadi iç. Lukaşka iç derken tıpkı yaşlı Yaroşka gibi bağırmıştı. Sonra dışarı çıkar kızların yanına gideriz. Sen git biraz bal al. Hayır dur bizim dilsizi göndereyim o alsın. Sabaha kadar eğleneceğiz bu gece. Nazarka gülümsüyordu. ''Burada çok mu kalacağız yani?'' diye sordu. ''Önce biraz eğlenelim. Hadi vodka getir. Dur sana para vereyim.'' Nazarka hemen Lukaşka'nın dediğini yaptı, Yamka'ya koştu. Yeroşka amca ile Yerguşov, ikisi de sarhoş bir hadde, kimin evinde içki içildiğini sanki hissetmiş gibi peş peşe neredeyse yuvarlana yuvarlana Lukaşka'lara gittiler. Lukaşka, Onların merhabalarına karşılık vermek yerine annesine yarım kova çihir daha getir diye seslendi. Yaroşka amca, eh söyle bakalım, nereden çaldın onları her gele diye bağırdı. Aslanım benim, severim seni. Lukashka güldü. Sevmesine seversin ama kızlara, sevmenlerden çerez götürürsün. İhtiyar kahkahalarla güldü. Yalan, yemin ederim yalan işte. Marka sen yok musun? O şeytan herifin bana nasıl yalvardığını bir bilsen. Git biraz ilgilen dedi. Bunu yaparsam bir Filinta vereceğini bile söyledi. Şimdi yukarıda Tanrı var. Yapardım ama sana kıyamadım. Eh anlat bakalım nerelerdeydin? İhtiyar bu son cümleyi Tatarca sormuştu. Lukaşka çok rahat korkusuz bir şekilde sorusunun yanıtını verdi. Yargışov Tatarca'yı iyi bilmiyordu. Arada bir konuşmaya Rusça bir iki kelime katıyordu. Söyledim sana atları çalmış diye ben bilmez miyim diyordu. Lukaşka, Greika ile birlikte yola çıktık diye anlatmaya başladı. Greika'nın sözü geçerken sadece Greika demesi bile kazakların gözünde yiğitlik sayılırdı. Irmağın bu tarafındayken o sürekli bütün bozkırlara karış karış bildiğini, beni doğruca oraya götüreceğini söylüyor. Korkusuzca konuşuyordu ama karşıya geçip de avuldan çıktığımızda bir de baktık ki ortalık çok karanlıktı. Yolunu şaşırdı benim Greika. Aynı yerde dönüp durmaya başladık. Gidiyoruz gidiyoruz hep boş. Avulu bulmayı bir türlü beceremiyordu. İşte o kadar. Esas yoldan biraz daha sağ sapmıştık anlaşılan öyle olmalı. Neredeyse gece yarısına kadar yolumuzu bulabilmek için boş yere dolaştık durduk. Neyse ki köpekler ulumaya başladı. Yaroşka amca sersemler dedi. Biz de bazen bozkırda yolumuzu kaybederdik böyle. Görebilirsen yolunu gör bakalım. O zaman bir tümseğe çıkar tıpkı kurt gibi ulumaya başladım. İşte böyle. Ellerini ağzının iki yanına götürerek sanki çevrede bir kurt sürüsü varmış gibi hep aynı tonda ulumaya başladı. Bu sesi duydular mı köpekler? Hemen havlamaya başlarlar. Hadi anlat. Ne oldu sonra? Atları buldunuz mu? Bulduk. Hemen işimizi hallettik. Nogay kadınları neredeyse nazarkayı yakalayacaklardı. Nazarka o sırada çarşıdan dönmüştü. Gücenmiş gibi bir Eda'yla ''Evet ya, yakalayacaklarmış.'' dedi. Tekrar yola koyulduk. Greika yine yolunu şaşırdı. Az kalsın bizi aynı korulara götürecekti. Bize hep sanki Terek'e yaklaşıyormuşuz gibi geliyordu. Oysa ondan gitgide uzaklaşıyorduk. Yaroşka amca, ''Sen de yıldızlara baksaydın.'' dedi. Yargış da söze katıldı. ''Ben de bunu söylüyordum ya.'' ''Yıldızlara bakmak mı?'' O zifiri karanlıkta istediğin kadar bak ne göreceksin ki?'' ''Uğraşıp durdum, canım çıktı. Bir kısrak yakaladım, boynuna ip geçirdim. Kendi atımı da serbest bıraktım.'' ''Ne yaptı biliyor musun?'' ''Bir soludu bir soludu ki burnunu toprağa sürttü. Sonra dört nala koşup öne geçti. ''Bizi doğru kasabaya getirdi, iyi ki öyle yaptı. Yoksa güneş neredeyse doğuyor, ortalık aydınlanıyordu.'' Atları ancak ormanda saklayabildik. Biraz sonra karşı taraftan Nagim geldi, atları aldı. Yargışov başını salladı. Dedim ya, iyi iş becereceklermiş. Peki, kaç at aldınız? Çok mu? Lukaşka eliyle cebine vurarak, paraları işte burada, dedi. Bu sırada yaşlı kadın içeri girdi. Lukaşka hemen lafı değiştirdi. Hadi iç diye bağırdı. Yaroşka amca... Biz de bir gün Girçik'le birlikte böyle geç vakit yola çıkmıştık diye anlatmaya başladı. Lukaşka, eh sen bir anlatmaya başladın mı sonu gelmez artık dedi. Ben gideyim. Sonra maşrapanın içindeki şarabı bitirdi. Kemerini sıktı, dışarı çıktı. Lukaşka dışarı çıktığında artık hava kararmıştı. Sonbahar gecesi hava serin ve rüzgarsızdı. Meydanın bir yanında kapkara servilerin üstünde altın rengi yuvarlak bir ay yükselmeye başlamıştı. Evlerin bacalarından çıkan duman sise karışıyor, kasabanın üzerine bir örtü gibi sarıyordu. Bazı evlerin pencerelerinde ışık yanıyordu. Havada tezek, küspe, sis kokusu vardı. Konuşmalar, gülüşmeler, türküler, kabak çekirdeği yiyenlerin çıkardıkları çatırtılar güntüz olduğu gibi birbirine karışmış, Yalnız biraz daha belirgin bir şekilde duyuluyordu. Karanlıkta duvarların dibinde, evlerin yanında öbek öbek, kalpaklar beyaz mendiller göze çarpıyordu. Meydanda, dükkanın açık kalmış olan ışıklı kapısının tam karşısında, kazaklarla kızların kalabalığı siyah-beyaz gölgeler halinde fark ediliyor, yüksek sesle söylenen türküler, kahkahalar, bağırışmalar duyuluyordu. Kızlar el ele tutuşmuş, Tozlu meydanda kuğular gibi kayarak dönmeye başlamışlardı. İçlerinde en çirkinleri olan zayıf bir kız Türkiye başlamıştı. Olenin o gece geç vakit Maryanka ile Ustenka'nın arkasından Beletski'nin evinden çıktı. Biraz ötede Maryanka'nın başındaki beyaz mendil karanlıkta oldukça belirgin bir biçimde görünüyordu. Ayın altın ışıkları boskanın üzerine inmeye başlamıştı. Kasabanın üzerine gümüş rengi bir sis kaplamıştı. Işıklar tamamen sönmüş, her yere derin bir sessizlik çökmüştü. Sadece ara sıra uzaklaşan kadınların ayak sesleri duyuluyordu. Olen'in kalbi hızla çarpıyordu. Ateş gibi yanan yüzü nemli havada biraz serinlemişti. Göklere, sonra biraz önce çıktığı eve baktı. İçeride yanan mum söndü. Olenin yine dikkatle uzaklaşan genç kızların karanlık siluetlerine baktı. Beyaz mendil sislerin arasında yok oldu. Yapayalnız kalmak Olenin'i neredeyse korkutuyordu. Öyle mutluydu ki birden evin önündeki basamakları hızla indi, kızların yanına koştu. Ustenka git be dedi. Bir gören olur sonra. Ne yapalım görürlerse? Olenin Maryanka'ya doğru koştu ve ona sarıldı. Maryanka kollarının arasından kurtulmak için hiçbir çaba göstermedi. Ustenka, "Doyamadınız mı hala öpücüğe?" dedi. "Evlenirsin, o zaman bol bol öpersin. Şimdilik dur bakalım." Hoşça kal Maryanka. Ben yarın babana gelip kendim söylerim. Sen bir şey söyleme, tamam mı?" Maryanka, "Söyleyecek ne var ki?" dedi. Sonra kızların ikisi de koşmaya başladılar. Ole'nin ise olup bitenleri anlamaya çalışarak Düşüne düşüne tek başına yola devam etti. O akşamı Maryanka ile baş başa peçin arkasında köşede geçirmişti. Ustenka ise bir an bile odadan çıkmamış, kızlarla ya da Beletski ile ilgilenmişti. Olenin Maryanka ile fısıltıyla konuşmuştu. ''Benimle evlenir misin?'' diye sormuştu. Kız sakin ama neşeli bir şekilde ''Sen beni almazsın, aldatırsın'' diye karşılık vermişti. ''Peki sen beni seviyor musun, lütfen söyler misin?'' Maryanka gülerek sert parmaklarıyla Olen'in ellerini sıkmış. Neden sevmeyeyim ki? Bir kusurun yok demişti. Ellerin ne kadar da beyaz. En beyaz ve yumuşacık. Maryanka ben ciddiyim. Söyle benimle evlenecek misin? Babam verirse neden evlenmeyeyim? Beni aldatırsan çıldırırım. Bunu aklından çıkarma. Yarın annenle babana gidip seni isteyeceğim. Maryanka birden kahkahalarla gülmeye başladı. Neden gülüyorsun? Hiç içimden geldi. Sonra söylediklerimin hepsi doğru. Bir bostan bir ev alacağım. Kazaklara katılmak için başvuracağım. Ben de kazak olacağım. O zaman dikkatli ol. Başka kadınlara bakma. Böyle şeylere çok kızarım ben. Olenin büyük bir zevkle hayalinde bütün bu sözleri tekrarlıyordu. Aklından geçirdiği bu anılar ona bazen acı veriyor. Bazen de duyduğu mutluluktan soluğu kesilir gibi oluyordu. Duyduğu acının nedeni, Marienka'nın onunla konuşurken her zamanki gibi sakin oluşuydu. Bu olay onu hiç heyecanlandırmıyormuş gibiydi. Olenine öyle geliyordu ki, Marienka onu sadece o an için seviyor, ileride onunla birlikte yaşamayı aklından bile geçirmiyordu. Olenine'nin mutluluğunun nedenine gelince, bu, kızın onunla evlenmeye razı olmasıydı. Kendi kendine, ''Evet, Birbirimizi iyice anlayabilmemiz ancak o benim olduğu gün mümkün olabilecek diyordu. Böyle bir sevgiyi anlatmaya sözcükler yetmez. Bütün bir hayat, bütün bir ömür gerek. Yarın her şey ortaya çıkacak. Artık böyle yaşayamam. Yarın hemen babasına her şeyi söyleyeceğim. Beletski'ye de bütün kasabaya da. Lukaşka uykusuz geçirdiği iki gecenin ardından bayramda o kadar çok içmişti ki Hayatında ilk kez olarak sızmış, Yanka da derin bir uykuya dalmıştı. Ertesi sabah Olenin her zamankinden daha erken uyandı. Uyanır uyanmaz da o gün yapacağı şeyleri anımsadı. Büyük bir sevinçle kızın öpüşlerini, sert parmaklarıyla elini sıkışını, sonra şaşkın şaşkın ellerin ne kadar da beyaz değişini anımsadı. Yerinden fırladı. Hemen ev sahiplerine gidip Maryanka'yı istemeyi düşündü. Henüz güneş doğmamıştı. Buna rağmen Olenine sokaktaki sanki olağan dışı coşkulu bir hava varmış gibi geliyordu. İnsanlar yürüyor, atlılar geçiyor, konuşmalar duyuluyordu. Genç adam sırtına çerkez elbisesini geçirip dışarı fırladı. El sahipleri henüz uyanmamıştı. Atabilmiş beş kazak sokaktan geçiyor, yüksek sesle birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. En önde kabardın cinsi iri atın üzerine Lukashka gidiyordu. Kazaklar konuşuyor, bağırıyorlardı. Ne dediklerini anlamak mümkün değildi. Biri, sen yukarıda gözetleme noktasına git diye bağırıyordu. Bir başkası, atı eğerle, hemen yola çık, bize yetiş diyordu. Öteki kapıdan geçersek daha çabuk çıkarız. Lukaşka, ne diyorsun sen bey diye bağırdı. Orta kapıdan geçmemiz gerek, toz içinde kalmış, terli bir atın sırtındaki kazaklardan biri dediği doğru. Oradan daha çabuk gideriz dedi. Lukaşka'nın yüzü bir gece önceki içki aleminin ardından kıpkırmızı olmuş ve biraz da şişmişti. Kalpağı arkaya, ensesine doğru kaymıştı. Bir komutan tavrıyla emredercesine bağırıyordu. Olen'in kazakların dikkatini çekmeyi zor başardı. Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? diye sordu. Abrekleri yakalamaya gidiyoruz. Sazların içinde pusu kurumuşlar. Hemen yola çıkıyoruz ancak... Bizimkiler çok az, kalabalık değiliz. Kazaklar bu şekilde bağıra çağıra bir araya toplanmaya devam ederek sokağın öteki tarafına doğru ilerliyorlardı. Olenin onlarla gitmezse bunun çok iyi bir davranış olmayacağını düşündü. Nasıl olsa erken dönerler diyordu. Giyindi, tüfeğini doldurdu, Vanyushan'ın rastgele eğer vurduğu atına atladı. Kazaklara kasabadan çıkacakları sırada yetişti. Kazaklar atlarından inerek bir araya toplanmış, getirdikleri bir fıçıdan tahta bir maşrapaya çihir dolduruyor, geleneklerine uygun olarak onu elden ele dolaştırıyor, yolculuklarının iyi geçmesi için dualar ediyorlardı. Aralarında bir de genç, süphe bir kazak reisi vardı. O gün bir rastlantı sonucu kasabada bulunuyordu. Bir araya toplanıp yola çıkmış olan 9 kazaka, Komutanlık etme görevini kendi kendine üstlenmişti. Toplanan kazakların hepsi erdi. Rütbeleri yoktu ama reislerinin girdiği komutan havasına rağmen onu değil sadece Dukaşka'yı dinliyorlardı. Olen'le ise hiç önem vermiyor, onunla ilgilenmiyorlardı bile. Herkes tekrar atlara binip yola koyulduğunda Olen'in atını reisin yanına sürdü. Ona olup bitenlerle ilgili sorular sormaya başladı. Reis, ona karşı her zaman çok nazık olduğu halde bu kez resmi, soğuk, gururlu bir tavır takındı. Olen'in güç bela ağzından birkaç söz alabildi. Olup bitenleri nihayet öğrenmişti. Çevrede abrek olup olmadığını araştırmak için ortada kolaçan eden bir devriye kolu, kasabadan 8 fersah kadar ileride bataklığın orada birkaç dağlının pusuya yatmış olduğunu görmüştü. İki kazakla beraber devriye gezen kale komutanı abrekleri gözetlemek üzere orada kalmış, kazaklardan birini de yardım istemek üzere kasabaya yollamıştı. Artık güneş yükselmeye başlamıştı. Kasabadan üç farsah kadar ötede her tarafta uçsuz bucaksız bozkırlar görünüyordu. Dümdüz, üzüm veren, hep aynı şekilde uzayıp giden topraklardan başka hiçbir şey yoktu. Bu dümdüz topraklarda yer yer kumların üzerinde oradan geçmiş olan hayvanların ayak izleri, sağda solda solmuş otlar, su birikintilerinin bulunduğu yerlerde bodur kamışlar, ara ara kaybolmaya yüz tutmuş keçi yolları, sağ uzaklarda ufukta Nogay göçebelerinin çadırları fark ediliyordu. Bunlardan başka hiç ama hiçbir şey yoktu. En küçük bir gölgenin bile olmayışı, bölgenin ıssızlığı insana şaşkınlık veriyordu. Bozkırda güneşin rengi doğarken de batarken de kıpkırmızıdır. Rüzgar çıktı mı kum tepelerini oradan oraya savurur. Hava o sabah olduğu gibi durgun olduğunda ise hiçbir hareketin, hiçbir sesin bozmadığı derin bir sessizlik olur. Bu öylesine derin bir sessizliktir ki insanı hayrete düşürür. O sabah ortalıkta puslu bir hava vardı. Her yerde insanda bir tuhaflık, bir kimsesizlik duygusu uyandırıyor bir ıssızlık seziliyordu. Hava her zamankinden daha yumuşaktı. En ufak bir esinti yoktu. Atların ayak seslerinden, homurtularından başka hiçbir ses işitilmiyordu. Bu sesler bile neredeyse duyulmayacak kadar zayıftı ve kısa bir sürede kaybolup gidiyordu. Kazaklar genellikle sessizce ilerliyorlardı. Zaten bir kazak daima silahını şıkırdamayacak, tıkırdamayacak bir biçimde omzuna alır. Yolda giderken, Şıkırdayan bir silah bir kazak için en ayıplanacak davranışlardan biridir. Kasabadan gelen iki kazak yolda gidenlere daha yetişmişlerdi. Arkadaşları ile bir iki çift söz ettikten sonra onlar da gidenlere katıldılar. Lukaşka'nın atı birden tökezledi. Ayağı ya bir dikenli fundaya takılmış ya da burkulmuştu. Hayvan birden kendini ileri doğru attı. Hayvan birden kendini ileri doğru attı. Kazakların gözünde böyle olaylar uğursuzluk sayılırdı. Kazaklar birbirlerine baktılar, sonra olayı önemsememeye çalışarak başlarını diğer yana çevirdiler. Oysa böyle bir şeyin tam o anda olması, onlar için üzerinde önemli durulması gereken bir şeydi. Bu kaşka dizginleri çekti, sert bir tavırla kaşlarını çattı, dişlerini sıktı, kırbacını başının üzerinde savurdu. Vesili Kabardin atıp birden sanki hangi ayağının üzerine basacağını bilemiyormuş, o anda kanatlanıp oradan uçacakmış gibi şahlandı. Lukaşka kırbacını hayvanın dolgun sağrısına üç kere indirdiği zaman ancak at dişlerini göstere göstere arka ayaklarının üzerinde birkaç adım atarak kafile halinde giden kazaklardan ayrıldı. Kazak reisi, ah o ne at öyle dedi. Belgir sözünü kullanmak yerine at demesi, Hayvanı övdüğünü gösteriyordu. Daha yaşlıca olan bir kazak da canavar gibi dedi. Kazaklar yine hiç konuşmadan yollarına devam ettiler. Bazen yavaş yavaş gidiyor, bazen hayvanları hafifçe koşturuyorlardı. O derin sessizliği, kazakların ciddi bir törene katılıyorlarmış gibi büründükleri o ağırbaşlı, resmi havayı sadece az önce yaşanan olay bir an için bozmuştu. Bir uçtan bir uca uzanıp giden bozkırda hayat belirtisi olarak sadece bir fersah kadar ötede bir arabanın üzerine konmuş bir nogay çadırı gördüler. Çadırlı araba ağır ağır ilerliyordu. Bir nogayın ailesiyle birlikte konakladığı bir yerden başka bir yere göç ettiği anlaşılıyordu. Bunun dışında kurumuş bir dere yatağında bozkırda dolaşmış olan hayvanların pisliğini, Sonradan tezek yapmak üzere toplayıp sırtlarındaki hasır sepetlere dolduran yırtık pırtık giysiler içinde kemikleri çıkmış çelimsiz iki Nogay kadınını gördüler. Kumik dilini pek iyi bilmeyen reis Nogay kadınlarına bir şeyler sormaya çalıştı. Kadınlar onun söylediklerini anlamıyorlardı. Sanki ondan korkar gibi bir halleri vardı. Bu yüzden hiçbir şey söylemeden birbirlerine bakıp duruyorlardı. Dukaşka atını onlara doğru sürdü. Yanlarında durdu. Oldukça rahat bir tavırla, geleneklere uygun bir biçimde kadınlarla selamlaştı. Kadınlar birden sevindiler ve onunla kendi öz kardeşleriymiş gibi rahatça konuşmaya başladılar. Kazakların gittikleri yönü göstererek sızlanıyor, ''Ay ay kop abrek'' diyorlardı. Olenin, kadınların orada çok abrek var demek istediklerini anladı. Böyle şeylerle hiç karşılaşmamış, bunları yalnız Yaroşka amcanın anlattığı öykülerden duymuş olan Olen'in her şeyi görmek, kazaklardan bir adım bile geride kalmamak istiyordu. Kazaklara hayran hayran bakıyor, her söze kulak kabartıyor, olup biten her şeyi aklına yerleştirmeye çalışıyordu. Yanına dolu tüfeğiyle kılıcını almıştı almasına ama kazakların kendisine hiç yakınlık göstermediğini fark edince işlerine hiç karışmamaya karar verdi. Birlikte zaten yüksekliğini kanıtlamış olduğuna inanıyordu. Aynı zamanda içinde böyle olaylara katılmak isteği duymayacak kadar büyük bir mutluluk duyuyordu. Birden uzaklardan bir silah sesi duyuldu. Kazak reisi heyecanlanarak birden kazakların nasıl gruplaşacaklarını, abreklere hangi yönden yaklaşacaklarının anlaşılması için emirler vermeye başladı. Ancak görülüyordu ki kazaklar emirlere hiç aldırış etmiyor, sadece Lukaşka'nın sözlerine dinliyor, sadece ona bakıyorlardı. Lukaşka'nın yüzünde, bütün benliğinde sakin, güvenli ve ciddi bir ifade vardı. Atını geniş, hızlı adımlarla sürüyor, öteki atlar ona bir türlü yetişemiyordu. Lukaşka gözlerini kısmış, sürekli ileriye bakıyordu. Bir ara dizginleri çekerek arkadan gelenleri bekledi. Yanına geldiklerinde bakın bir atlı geliyor dedi. Olen'in gözlerini ileriye dikti. Bir şey göremedi. Kazaklar ise biraz sonra gelenlerin bir değil iki kişi olduklarını gördüler. Atlarını onların üzerine sürdüler. Olen'in bunlar Abrek mi diye sordu. Kazaklar bu soruyu saçma buldukları için karşılık bile vermediler. Abrekler ırmağın bu yakasına... At sırtında geçecek kadar budala değillerdi. Lukaşka artık açık seçik görünen iki atlıyı gösterdi. Bakın, biri el sallıyor dedi. Baba Rotka olmalı bu, bize doğru geliyor. Gerçekten de birkaç dakika sonra atlıların devreye gezen kazaklar oldukları anlaşıldı. Kale komutanı atını Lukaşka'nın yanına doğru sürdü. Lukaşka uzaktalar mı diye sordu. O sırada 30 adım kadar ileriden bir silah sesi duyuldu. Kale komutanı gülümsedi. Başıyla sesin geldiği yana işaret etti. Bizim Gurka, abreklere ateş ediyor dedi. Birkaç adım daha gidince kumluk bir tümseğin arkasında oturmuş, tüfeğini dolduran Gurka'yı gördüler. Gurka, can sıkıntısından başka bir kum tepesinin arkasında gizlenen abreklere ateş edip duruyordu. Kazaklar yaklaşırken bir kurşun ıslık çalarak yanlarından geçti. Reis bembeyaz kesilmişti. Ne yapacağını bilemiyordu. Lukaşka atından atladı, dizginleri kazaklardan birinin eline tutuşturdu. Sonra Gurka'ya doğru yürüdü. Olenin de aynı biçimde atından inip yere doğru eğilerek onun arkasından koştu. Ateş eden kazakın yanına yaklaştıklarında iki kurşun daha vınlayarak üzerlerinden geçti. Lukaşka gülümseyerek Olenin'e baktı, yere doğru eğildi. Bir de bakarsın, ''Seni vuruverirler Andrzej'' dedi. ''İyisi mi git buradan, burası sana göre değil.'' Olen'in ne olursa olsun abrekleri görmek istiyordu. Başını uzatınca 200 adım kadar ileride kalpakları ve silahları gördü. Birden o tarafta bir duman göründü. Hemen arkasından bir kurşun daha ıslık çalarak geçti. Abrekler dağın eteğinde, bataklığın içinde pusuya yatmışlardı. Olen'in oturdukları yeri çok tuhaf bulmuştu. Aslında orası da Bozkır'ın diğer taraflarına benziyordu ama Abrekler sanki buraya bambaşka özellikler kazandırmıştı. Olenin'e göre burası tam Abreklerin puskuracakları bir yerdi. Lukaşka atını bıraktığı yere döndü, Olenin de peşinden gitti. Lukaşka, şu samanyüklü arabayı almalı dedi. Yoksa hepimizi vururlar. Şurada saman dolu bir nogay arabası var ya, işte onu. Reis onu dinliyordu. Kale komutanı da Lukaşkan'ın düşüncesine katılıyordu. Saman yüklü araba bulundukları yere getirildi. Sonra kazaklar arabanın altına girerek ileri doğru sürmeye başladılar. Olen'in atına binerek her şeyi açık seçik görebileceği bir tepeye çıktı. Saman yüklü araba ilerliyor, arkasından da arabaya adeta yapışmış olan kazaklar yürüyorlardı. Kazaklar ağır ağır hareket ediyorlardı. 9 kişi kadar olan Çeçenler ise yan yana sanki bacakları birbirine yapışmış bir şekilde oturuyorlardı. Her yer derin bir sessizlik içindeydi. Birden Çeçenlerin bulunduğu yerden Yaroş amcanın Ayda Lay türküsüne benzeyen dokunaklı garip bazı sesler duyuldu. Çeçenler oradan kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Şeytana uyup da kaçmaya kalkışmamak için kemerleriyle birbirine bağlanmışlardı. Dizlerini sımsıkı kemerlerle iyice sarmışlardı. Kendileri de silahlarını hazırlamış, ölüm türküsünü söylemeye başlamışlardı. Kazaklar saman yüklü arabayla beraber gitgide yaklaşıyorlardı. Ole'nin her an silah sesleri duymayı bekliyordu. Derin sessizliği sadece abreklerin kederli türküsü bozuyordu. Birden türkü kesili verdi. Hemen ardından bir silah sesi duyuldu bir kurşun arabanın ön tahtasına çarptı. Arkasından da çeçenlerin küfrettikleri, bağırdıkları duyuldu. Silah sesleri birbirini izliyordu. Kurşunlar ard arda arabaya çarpıyordu. Kazaklar ateş etmiyorlardı. Fakat çeçenlere aşağı yukarı beş adım kadar yaklaşmışlardı. Bir süre daha geçti. Sonra kazaklar çığlık çığlığa arabanın iki yanından çıktılar. Lukaşka en öndeydi. Olenin sadece birkaç silah sesi, bağırmalar, inlemeler duydu. Her taraf duman ve kan içinde kaldı. Daha doğrusu Olenine öyle geliyordu. Atını bırakarak kendini kaybetmiş gibi kazakların yanına koştu. Dehşet gözlerine sanki bir perde çekmişti. Hiçbir şey göremedi. Yalnız her şeyin bir anda bittiğini anladı. Lukaşka yüzü mendil gibi bembeyaz olmuş, yaralı bir çeçenin ellerini yakalamıştı. Vurmayın sakın. Onu canlı olarak yakalayacağım diye bağırıyordu. Öldürdüğü Abrek'in ağabeyini yakalamıştı. Kardeşinin ölüsünü almaya gelen kızıl sakallı Abrek'ti bu. Lukashka onun bileklerini büküp duruyordu. Çeçen delikanlısı birden Lukashka'nın ellerinden kurtularak tabancasıyla onu ateş etti. Lukashka yere düştü. Karnının üzerinde bir kan lekesi yayılmaktaydı. Ayağı fırladı ama tekrar yere düştü. Hem Rusça... Hem de Tatarca küfrediyordu. Kazaklar onun yanına gelip kemerini çözmeye başladılar. İçlerinden biri ona yaklaşmadan önce kılıcını kınına koymak istiyordu ama kılıcı hep yanlış yere sokuyordu. Nazar kaydı bu. Kılıcı da kan içindeydi. Kızıl saçlı, ıyıksız çeçenler ya vurulmuş ya da kılıçla delik deşik olmuş cansız yerde yatıyorlardı. Yalnız kazaklara hiç de yabancı gelmeyen Lukaşka'ya ateş etmiş olan o yaralı abrek henüz ölmemişti. Genç adam tıpkı kurşun yemiş bir atmaca gibi heyecan içinde kocaman gözlerle çevresine bakınıyordu. Üstü başı kan içindeydi. Sağ gözünün altından kan akıyordu. Dişlerini sıkmış, kanıt çekilmiş, kararmış bir yüzle yere çömermiş duruyor. Hala kılıcıyla kendini savunmaya hazırlanıyordu. Reis gencin yanına yaklaştı. Yan yan, Sanki çevresinden dolaşacakmış gibi yürüdü. Sonra ani bir hareketle tabancasıyla adamın kulağına ateş etti. Çeçen genci ileri atılmak istedi, buna fırsat bulamadan yere yakıldı. Kazaklar soluk soluğa ölenleri oraya buraya sürüklüyor, üzerlerindeki silahları alıyorlardı. Bu kızıl saçlı Çeçenlerden her biri bir insandı, hepsinin yüzünde bambaşka garip bir ifade vardı. Lukaşka'yı arabaya götürdüler. Genç adam sürekli Rusça veya Tatarca küfredip duruyordu. Bir ara yerinden fırlamaya çalıştı. ''Atlatamazsın beni, seni ellerimle boğacağım, elimden kurtulamayacaksın.'' diye bağırıyordu. Biraz sonra öyle güçsüz düştü ki sesi soluğu kesildi. Olenin atını atlayıp eve döndü. Akşama doğru ona, Lukaşka'nın ölmek üzere olduğunu Karşı yakadan gelmiş bir Tatar'ın onu otlarla iyileştirmeye çalıştığını söylediler. Ölenleri kaymakamlığa taşımışlardı. Kadınlar, çocuklar onları görmek için sabırsızlanıyorlardı. Ole'nin evine ulaştığında ortalık kararmaya yüz tutmuştu. Uzun bir süre görmüş olduğu sahnelerin etkisinden kurtulamadı. Ancak gece olunca içinde yine bir gün önce olup bitenlerin anısı canlandı. Gidip pencereden dışarı baktı. Maryanka evden kilere Akkilerden eve gidip geliyor, ortalığı topluyordu. Annesinin bağdan henüz dönmediği anlaşılıyordu. Babası da belli ki kasabada kaymakamlıktaydı. Olenin kızın işi bitene kadar bekleyemedi, yanına gitti. Kız büyük odadaydı, kapıya arkasına dönmüş duruyordu. Olenin bunu utancına verdi. Maryanka dedi, sana diyorum Maryanka, içeri girebilir miyim? Marianka birdenbire ona doğru döndü, ıslak gözlerinden biraz önce ağlamış olduğu anlaşılıyordu. Yüzü kederliyken de çok güzeldi. Olenine hiçbir şey söylemeden gururlu soğuk bir şekilde baktı. Olenin Marianka sana şunu söylemeye geldim ki diye tekrar konuşmaya başladı. Kız, git buradan dedi. Yüzü aniden değişti, gözlerinden sel gibi yaşlar akıyordu. ''Neden ağlıyorsun? Ne oldu sana?'' Maryanka sert, kaba bir tavırla ne mi oldu? Kazakları vurdular ya, daha ne olsun diye haykırdı. Olenin, Lukashka için mi ağlıyorsun diye sordu. Git buradan, ne istiyorsun benden? Olenin kıza yaklaşarak Maryanka dedi. Maryanka, benden sana hayır gelmez artık diyordu. Olenin, yapma Maryanka diye yalvardı. Kız öfkeyle, git buradan utanmaz, rezil diye bağırarak ayağını yere vurdu. Sonra, tehdit ediyormuş gibi bir tavırla, Olen'in üzerine yürüdü. Yüzünde öyle bir tiksinti, öyle bir hakaret, öyle bir kim vardı ki, Olen'in birden artık ondan herhangi bir şey beklemesinin söz konusu olamayacağını, umutlarının hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini anladı. Kızın daha önce de düşündüğü gibi gerçekten elde edilmesi, yaklaşılması olanaksız, Asıl bir varlık olduğunu yeniden hissetmişti. Hiçbir şey söylemeden koşar adımlarla odadan çıktı. Son